Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Dendiren Sezen Bakkal Kitabın adı Küçük İyilik Fikirleri Yazarları Selin Alemdar, Ahmet Şerif İzgören, Rabia Kaya, Gökhan Okçu, Murat Üke Türü Kişisel Gelişim Elma Yayınları 3. Baskı Mayıs 2016 Ankara 322 Sayfa ne olsun 978-605-5286-19-4 Kitabın Kapak Resmi Beyaz bir zemin üzerinde koyu gri ve açık gri küçük harflerle isimler yazılmıştır. Onların üstünde kitabın ismi yazmaktadır. Kitabın ismi kırmızı, mavi, türüncü uğur böcekleriyle Küçük iyilik fikirleri yazıyor. Ayrım 2 sayfa 9 Gönülden istemek Selin Alemdar. Uğur böcekleri uçmaya hazır. Bir fotoğrafta yaklaşık 30 tane yetişkin el sallamakta. Tanık olmak. Her şey 2004 senesinde Şerif Hoca'nın bir fikriyle başladı. Bilginin de zekatı vardır dedi. Kaybolmakta olan değerlerimizi yeniden canlandırabilmek için çıkıldı yola. Yüzlerce uğur böceği bugün itibariyle 200.000'den fazla kişiye ulaştılar. Program her sene uğur böceği olmak isteyen gönüllülerimizle uçtu. İçten paylaşımlara, eski değerleri hatırlamaya ihtiyacı olanlara umut oldu. 8 sene süresince tupun içindeydim ve gönülden koşturan pek çok uğur böceğimize tanık oldum. Programın ilk senesinde eğitimci eğitimi düzenlemeye karar verdik. Geçmiş zaman, yanlış olmasın ama yaklaşık 150 katılımcımız vardı. Sınıf kapasitemiz belli. 20 kişiden fazlası mümkün değil. Yeni bir yer tutmayı akıl edememiştik de. 8 kere aynı semineri tekrar etmiştik. Meltem İzgören ile birlikte yürütmüştük seminerleri. Programın çıraklık dönemiydi. O zamanlar projenin başında tufan vardı. Sonra Oğuz, sonra Funda, Nihan derken kaç başkan, proje lideri, gönüllü, Uğur Böceği ofisimizi bize renk attı. Eğitimci eğitimini tecrübeli gönüllülerimiz yıllar yılı gerçekleştirdiler. Şevkle gittikleri seminerlerde başlarından geçenleri, neden Uğur Böceği olmaları gerektiğini yeni gelenlere anlattılar. Seminerlere başlayan Uğur Böcekleri, kendi hayatının lideri ol seminerini verdiler. Organizasyonlarını yaptılar. Her dönemden, her gönüllüden güzel izler kaldı ofisimizde. Bilgiyi paylaşmayı amaçlayan projemizde pek çok gönüllü ile çalışma şansım oldu. İşte bu bölümde projeden ve Uğur Böceklerimizden öğrendiklerimin bazılarını anlatmaya çalışacağım. Basit Düşünmenin Etkisi aslında çok basit bir fikirdi. İlk duyduğumda bu bir proje olabilecek kadar büyük bir fikir mi diye düşünme yanılgısına düştüğümü hatırlıyorum. Sanki proje dediğin büyük bütçeli, çok ortaklı bir şey olmalıydı. Ama bu fikir böyle değildi. O güne kadar Şeref Hoca pek çok yere gönüllü seminere gitmişti. Gitmeye de devam ediyordu. Programın iki ana ayağı olacaktı. Bir tüm eğitmenlerimizin ihtiyaç duyulan yerlere gönüllü seminerlere gitmesi, 2. Uğur beceği olarak yetiştireceğimiz gönüllülerin 5 değerimizi anlatacağı kendi hayatının lideri ol seminerini verir hale getirilmesi. Gerekli olan imkan değil samimiyet. Projede yer almak isteyen ama yer alamayacağına yönelik pek çok nedeni paylaşanlar oldu. Bu sebepler kimi zaman para, kimi zaman vakit, Kimi zamansa mesafe ile ilgiliydi. Oysa aktif görev yapan Uğur Böceklerimizin durumu da aslında hiç farklı değildi. Uğur Böceklerimizin çoğu öğrenciydi. Sınavlar, okul, dersler derken her vakitlerini, vakitleri çok kıymetliydi. Ona rağmen gece gündüz demeden çalıştılar. Eğitimci eğitimlerinden önce ofisimizde bir araya gelip gece yarılarına kadar hazırlıklarını yaparlardı. Gülçinlerin döneminde yönetim kurulu seminerlere gidecek uğur böceklerini hazırlamak için sabah 6'da ofisimizi açarlardı. Okul saatine kadar çalışma yapar, sonra derslerine yetişirlerdi. Paraları da kısıtlıydı. Çoğun memleketinden uzaktı. Kısıtlı bütçelerine rağmen kendi harçlıklarından artırdıkları paraları seminer verecekleri yerlere ulaşabilmek Uğur Böceklerinden birinin doğum gününde hediye alabilmek için harcarlardı. Kışın düzenlenen organizasyonlarda yoğun kara, zor koşullara rağmen başka illerden gelen gönüllülerimiz olurdu. İşte bu yüzden de bereketi vardı Uğur Böceklerimizin. Hiçbir somut çıkarları olmadan gerçekten projenin amacına inandıkları için içtenlikle çalıştılar. Tek ihtiyaç duyulanın samimiyet olduğunu gösterdi proje bize. Azın bereketi vardır. Ankara'da ve diğer bölge müdürlüklerimizde yıllar boyunca yaklaşık 3500 kişiyi eğitimci eğitimlerinden geçirdik. Bize kalan ise gönlünü veren yaklaşık 70 kişi oldu. Tek bir uğur böceğimiz bile kendi başına çok büyük şeyler başarırdı. Önemli olanın gönüllü sayısını artırmak değil, bir insanın gönlündeki nedeni artırmak olduğuna tanık olduk. İyiye yöneliş. Bazen eğitim verdiğimiz kurumların öğrencileri, bazen seminerlerdeki katılımcılarımız, bazense tesadüfen projeyi duymuş kişiler bize ulaşırlardı. Biz de projeye dahil olmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Sorusu en çok aldığımız soruydu. Kariyerinde nereye gelmiş olduğu, maddi imkanlarının varlığı, hatta ailesi, sevdiklerinin olması bile insana tek başına yetmeyebiliyor. Birilerine yardımcı olabilmek, işe yarayabilmek pek çok kişinin ortak isteği. İşte bu sebeple insanın içindeki iyi niyeti faydalı işlere yönlendirebilecek fikirlere, Projelere, liderlere ihtiyaç olduğuna tanık olduk. Ortak amaç insanları buluşturur. Birbirini hiç tanımayan insanlar seminerlerde, eğitimlerde, bazense e-postalar aracılığıyla bir araya geldiler. Seminer, program haberlerini paylaşan uğur böceklerine hiç tanımadıkları kişilerden iyi dilekler ulaştı. Destek ihtiyacı olduğunda tereddütsüz buluşan insanlar oldu. Ortak bir amaç olmadığında sadece kalabalık olunabildiğine, ortak bir amacın ise birbirini hiç tanımayanları bile buluşturabileceğine tanık olduk. Başkasının derdini dert edine, edinebilen kendi derdine şifa bulur. Türkiye'nin dört bir yanına gittiler. Gecenin bir vakti otogarda beklediler. Uzun yollar yaptılar, uykusuz kaldılar. Neden? Hiç tanımadıkları birlerine inandıkları değerleri anlatabilmek için. Diğer yandan birilerinin yaşam mücadelesine destek olabilmek için yapılan her çalışma ile güçlendi Uğur Böceklerimiz. Alternatif pek çok şey yapabilecekken kendi rızaları ile yorulacakları, fedakarlık yapacakları alanları seçmişlerdi. Hedeflerine yönelik çözüm ürettikçe güçlendiler. İş bitiren, zamanını yönetebilen, sunum yapabilen, liderlik edebilen, Kişisel disiplini sağlayabilen kişiler olmaya başladılar. Seminer vermek için çıktıkları her yolda kendilerini tanıdılar. Paylaştıkları ile bilgileri çoğaldı. Dualar, teşekkürler koyabildiler bohçalarına. Başkalarının derdine ortak oldukça kendi yaşam dertlerinin azalışına tanık olduk hep birlikte. Dinleyen bir yürek olsa. Uğur Böceklerimizin verdiği seminerlerden sonra çok farklı yerlerden ofisimize mektuplar gelirdi. 9-14 yaş aralığındaki gençlerden tutun da cezaevindeki tutuklulara kadar. Mektupların başında genelde yazanın hayat hikayesi olurdu. İçini dökerdi yazan. Kimin okuyacağını bile tam bilmeden pek çok detay verirdi. Hırpalamadan, yargılamadan beni dinle der gibiydi cümleler. Sanki sadece içtenlikle dinleyen birinin varlığı yeterliydi. Mektupların bir yerinde seminer sonrası aldıkları kararları yazarlardı genelde. Programın ofisimize en güzel hediyesi olduğu mektuplar. Yürekten dinleyen birileriyle paylaşımı olan açlığa tanık olduk program süresince. Amacı olan canlanır. Zaman zaman başvuruda bulunan yorgun, amaçsız ne yapacağını tam tarif Edemeyen gönüllülerimiz oluyordu. Tek bildikleri bir arayış içinde olduklarıydı. Projelerde yer almaya başladıkça enerjileri artmaya başladı. Sorumluluk alan, yaşam enerjisi olan, şevkle çalışan kişiler olabildiler. Program bizi amacı olduğunda insanların canlanışına tanıklık etti. Uğur böceklerinin yaptığı aslında neydi? Gönlünü vermekti. Mecburiyetin ötesindekini yapmaktı. Kişisel bir jestti. Zorunlu olmayan bir şeyi doğru, faydalı, güzel bulduğu için yapmaya aday olmaktı. Hem programımızda hem de farklı bazı gönüllü çalışmalarımızda çalışanların pek çok kazanımı olduğuna tanık oldum. Aşağıdakilerden, bunlardan sadece bazıları. Özgüven kazanmak. Bir projede gönüllü olarak görev almak kişinin kendi güçleneceği alanı belirlemesidir. Özgüven, özüne güvenmek demektir. Bir insanın özüne güvenebilmesi için sorumluluk alması gerekir. Bir projede hedefe giderken karşılaşılan her durum yeni bir deneyimdir. Çözüm ürettikçe güçlenir. Her seferinde daha zor bir problemi daha pratik bir şekilde çözebilmeyi öğreniniz. Uğur Böcekleri programı kapsamında gönüllülerimizin eğitimci eğitimi organizasyonları yaptılar. Bunun için eğitmenleri ayarladılar. Ortamı süslediler. Müzikleri seçtiler, sunumları ayarladılar, basılı malzemeler oluşturdular. Yani salon ayarlanmasından tutun da pastaneleri gezip ikram için destek istemeye kadar her türlü detayla kendileri uğraştılar. Eğitimci eğitimcilerden çıktılar, kalabalık gruplara sunumlar yaptılar. İşin başından sonuna sürükleyici yürük, yürütüp yönettiler. Çözüm üretmek insanın yaşam kalitesini artırır özgüvenini geliştirir. Planlı olmak Okul, ev, iş sorumluluklarımızı ek olarak yapıp ettiğimiz faydalı işler vaktimizin değerlerini artırır. Az olan değerlidir. İnsan dahil olduğu projelerle her saniyesini daha doğru geçirebilmeyi, planlı olabilmeyi, işleri önceliklendirebilmeyi, verimli çalışabilmeyi öğrenebilir. Takım çalışması bir takım halinde hareket edebilmek bireysel eylemlerden çok daha zordur. Kişinin kendi kararını verip eyleme geçirmesi bir başarıdır. Ortak bir hedef için takım olarak hareket edebilmesi daha büyük bir başarıdır. İyi bir takım ile bir kişinin ulaşabileceğinden çok fazlasına ulaşabilir. Takım çalışmalarına dahil olmak kişiye kendini tanıma, yönetme, yönetilme, Ortak bir irade için kişisel isteklerinden vazgeçebilme, fikir geliştirme, öğrenme fırsatları sunar. Projelerde yer almak, takım çalışmasını öğrenebilmek için çok uygun ortamlardır. Paylaşabilmek. İnsanın kendi için kıymetli olan paylaşabilmesi çok büyük bir erdemdir. Aynı zamanda bu insanın elinin bereketini artırır. Yeri gelir ihtiyacı olan biriyle paralarımızı, yiyeceğimizi, Diyeceğimizi paylaşırız. İnsanın vaktini, bilgisini, sevgisini paylaşabilmesi ise çok değerlidir. İnsan kendinde olanı vererek azaltamaz. Paylaşıyor olmak paylaşılanı hep çoğaltır. Hayır doğası edilen insan olmak. Uğur böceklerimiz çocuk esirgemeden tutun da huzur evlerine, kendi memleketlerine, okullara gittiler. Gönüllü seminerler verdiler. Bunun karşılığındaki tek beklentileri faydalı olabilmekti. Oysa insan bazen çalışma arkadaşlarından, ailesinden, dostlarından, tanıdıklarından teşekkür bekler. Çabası yapıp ettiği fark edilsin, paylaşılsın ister. Her zaman olur mu beklediği? Evet bazen, bazense hayır. Hiçbir şeyi takdir görmek için yapmış olmak hayal kırıklığına sebep olur. Fark edilmeyi insandan beklemek yerine hayır duası alabilecek işler yapmak huzur verir, ruhu besler. Tatminkar olmak İnsan yaşam koşuşturması içerisinde zaman zaman yakınırken bulur kendisini. Çevremizdekilere imkansızlıklar ve sorumluluklarla ilgili tatminsizliklerimizi dile getiririz bazen. İlginçtir ki pek çok kişi yaşamından şikayet ederken hastanedeki pek çok kişi o anda şükretmektedir. Ne ilginç bir zıtlık. İmkansızlıklar oldukça elindekinin değerini hatırlamaya başlar insan. İhtiyaç sahibinin yanında olabilmek insanın şımarıklığını alır. Farklı ortamları görmek, kendi derdini, kendi derdi haricindeki sıkıntılardan haberdar olmak şükretmeyi şükretmeyi öğretir yeniden. Bugün pek çok imkana rağmen, fakir ve pek çok imkansızlığa rağmen tatminkar olabilen insan vardır. Önemli olan neyi görmek istediğimizi seçebilmek. Fotoğraf albümü. Kendi somut çıkarı olmaksızın bir başkasının derdini dert edinebilmek kolay değildir. Bu bir başkası için emek vermektir. Onun için bedel ödemektir. İçinde fedakarlık vardır. Kendinde az olanı paylaşabilmeyi gerektirir. Hayatta başkası için bedel ödemeye razı olanı hep ödüllendirir. İnsan başkasının derdini dert edindiğinde kendi derdi azalır. Az olanı paylaşabildiğinde elindeki çoğalır. Oysa bazen denir ki o kadar iyilik yaptım bir teşekkür bile edilmedi. İnsanlar başkalarından beklenti oluşturduklarında hayal kırıklığı yaşarlar. İyilik insanın takdirini kazanmak için yapılmaya başlandığında birilerinden alkış beklendiğinde özünden uzaklaşır. Beklentisiz olmak iyiliğin sürekliliğini sağlar. İşin sırrı bize yapılan jestlerin farkına varıp teşekkür edebilmekte, kendi yaptıklarımızı ise gizleyebilmektedir. Zaman zaman iyilik fikirleri geliştiririz. Bir ara başlamayı düşündüğümüz planlarımız, projelerimiz vardı, harekete geçirmedikten, bunun bir adım, e, bun, bunun için bir adım atmadıktan sonra sadece zihnimizde biriken niyetler topluluğu olurlar. İnsan hiçbir zaman başlamak için tam olduğunu hissetmez. Hedefine giden yolda bazen maddi kaynaklarında, bazen becerilerinde, bazense çevresinde eksiklikler hisseder. Eğitimci eğitimlerinden sonra sunum metinlerini dağıtırdık. Gönüllülerimize sunum ödevleri verirdik. Belli bir süre sonra ortak bir duyguyu paylaşırlardı bizimle. Biz sevimleri vermek için kendimizi henüz yeterli hissetmiyoruz. Ben bugüne kadar hiç tamam artık hazırım diyenine rastlamadım. Bu pek mümkün değil de zaten. Bunları giderebilme ihtiyacı insanı canlı kılar. Önemli olan doğru karar verip ilk adım atabilmekte. Kervan yolda düzülür demiş büyüklerimiz. Büyük hedefler peşinde küçük adımları ertelediğimizde, mükemmel olmayı beklerken iyi olanı kaybettiğimizde hep yerinde duran olmaya başlıyoruz. İşin püf noktası hemen adım atabileceğimiz kadar küçük bir adım ilerleyip elimizdeki imkanlarla yola çıkabilmemizde. İnsan yaşamı boyunca bir fotoğraf albümü oluşturur aslında. Ömrünün sonunda açıp baktığında pek çok, kere, pek çok karede görür kendini. Yer aldığımız o fotoğraflarda kendi yüzümüz gülerken birilerinin de yüzünün gülmesine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Uğur böceklerimiz iyi niyetle çaba gösterdiler. Hiçbir karşılık beklemediler. En azından 200 bine aşkın kişinin tebessümünde onların isimleri geçti. Bugüne kadar projemizde doğrudan ya da dolaylı yer almış, iyiliklere sebep olmuş, destek vermiş herkese, emekleri için yürekten teşekkür ederim. Allah yardımcınız, yolunuz açık olsun. Sevgilerimle Selin Alemdar. Ayrım Sonu Sayfa 20 Ayrım 3 Sayfa 21 Uğur Böcekleri Ahmet Şerif İzgören Bu sayfada 3 adet farklı fotoğraf görmekteyiz. Birinci fotoğrafta Ahmet Şerif İz gören öğretim okulunda seminer vermekte. İkinci fotoğrafta ise dört tane arkadaşıyla birlikte fotoğraf çekilmekte. Üçüncü fotoğrafta ise Uğur böceklerimizle birlikte fotoğraf çekip el sallamaktadır. Kalbiniz kocaman mı? Peki geriye ne bırakacaksınız? Bilginin ışığı. Anneannemi kaybettim. Gittik memlekete. Şerif dedemin yanında toprağa verdik. Tam 40 yıl önce aynı gün vefat etmişti dedem. Dualar okunuyor, benim gözümden yaşlar şimdi olduğu gibi. Dedemin mezar başında babamın yazdırdığı Yahya Kemal'den bir şiir vardı. Ölüm ausude bahar ülkesidir birinde gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Nasıl üzgünüm anlatamam. Vedalaşamamıştım Pamuk anneannemle. İmam dualar okuyor. Ben arkada bir yerde saklanmış mızlıyorum. Birden babamın tam kırk yıl önce dedemle anneannemin arasında diktiği servinin üzerinde bir kuş yakımaya başladı. Kuşları tanımam. Ama öyle güzel ötüyordu ki Cik cik cik anlatamam. Bence bir bülbüldü. Ağlamam kesildi. ''Bilmiyorum, sadece ben mi duydum ötüşünü?'' Dua bitene kadar dakikalarca öttü. Ben yüzümde gülümseme vedalaştım. Anneannem de dua bitince uçtu gitti. ''Güle güle anneanne'' dedim içimden. ''Sıraya geçtik yakınlarım. Herkes başınız sağ olsun.'' diyor. Şahane gözleri olan, beyaz sakallı, başında gönül adamı takkesi bir amca. ''Sen şerif misin?'' dedi. ''Evet.'' İki avcuyla alttan yanaklarımı kucakladı. Baktı, baktı. Sonra eğildi yanaklarımı kokladı. Mis kokuyorsun, dedi. Durdu. Senin iki deden de mis kokardı, baban da. Nasıl amcacığım, dedim. Bir şey anlamadım. Bak, dedi. Dolaş şu koca demirciyi, herkese sor. Herkes senin dedenin, anne babanın iyiliğini, dürüstlüğünü anlatır. Hiç kimseyi kandırmadılar bugüne kadar. Etraflarına hep iyilik yaptılar. Herkes sizi böyle tanır. Mis kokarsınız oğlum siz, dedi. Duyduğum gururu rahatlamayı anlatamam. Şimdi bizim böceklere niye yapıyorsunuz siz bunu? Komisyon mu alıyorsunuz? Ne ücret veriyorlar? Siyasi görüşünüz, cemaatiniz, çıkarınız ne? Diyenleri bizim çocuklar anlamıyorlar. Onlar da Bizim böcekleri anlamıyorlar Neden biliyor musunuz Tüm bu gençlerin dedelerinin Anne ve babaannelerinin de Mis koktuğuna emin olabilirsiniz O yüzden onlar bizimkilerini anlamıyor Bizimkiler de onları Ankara'nın 70-80 kilometre dışı Konya yolu Kara Hamzalı beldesi Camı kırık bir ev Yıkık dökük Cam taktıramamış adam Simsiyah, battal boy bir çöp poşeti çakmış pencereye. Evin önünde üç çocuk oynuyor, birisi gözümün önünde beş altı yaşlarında bir kız çocuğu. Evine girince dışarıyı görmüyor. Çocuk gündüz evin içerisinde, içeri ışık girmiyor. Soğuğu da kesmez o poşet. Aradan aylar geçti. Yine geçiyorum aynı yoldan. Kalbim güm güm vurmaya başladı. İnşallah takmıştır camı diyorum. Bir bakıyorum poşet yerinde duruyor. Ankara'ya dönünce arkadaşları topladım ve anlattım sahneyi. Hep beraber başlattık projeyi. Binlerce genç eğitici eğitiminden geçtikten sonra elendiler. Elendiler geriye bu gençler kaldı. 100 kişiyi eğiten turuncu böcek oldu. 500'e ulaşan kırmızı, 1000'i geçen bordo. Bizler de mavi uğur böceği olduk. Bu satırları yazdığımda 200 bin kişiye ulaşmıştık. En az katkısı olanlardan biri de benim. Siz bu satırları okurken eğitim verdiğimiz insanların sayısı daha da artmış olacak. En azından bileceksiniz ki birileri gidiyor, bir yerlerde karşılık beklemeden bilgiyi paylaşıyor. Belki de en iyi yaptığımız şey bu. Bilgiyi paylaşılır hale getirdi uğur böceklerimiz. Yıllar önce İzgören Akademide staj yapan Deniz Kızımız vardı. Bizden önce İstanbul'da ünlü bir danışmanlık şirketinde staj yapmıştı. Ünlü eğitmen, eğitimine asistan olarak giren şirket çalışanlarının üzerinde kalem var mı diye kontrol ediyormuş. Ayrılırlarsa bunları anlatmasınlar diye. Biz bırakın 46 kişilik ekibimizi dışarıdan gelen uğur böceklerimizi eğitmen haline getirdik. Ve gittiğiniz eğitimlerde kurumun ve biz hocaların ismini anmayın diye tembihledik. Daha önceleri dilenciye para verirdim. Oraya buraya yardım ederdim. Sonra fark ettim ki bireysel yaptığın iyiliğin yerine ulaşması ve kalıcı olması çok zor. Önemli olan örgüt iyilik. Eğer yaptığınız faaliyeti takım çalışmasıyla ve bir sistem içerisinde yaparsanız kalıcılık sağlıyorsunuz. Yeni buldum ve çok sevdim bu sözü. Örgüt iyilik. Aksi takdirde belki sizden çok para kazanan profesyonel dilencileri beslemekten başka işe yaramıyor çabalarınız. 8 yıl boyunca 3 değeri öğretti Uğur böceklerimiz ve 2 temel ilkesi oldu. 2012 Ocak ayı İngiliz bakan trafik kontrolünde yakalanınca cezayı eşinin üzerine yazdırmış. Ortaya çıktı özür diledi ve istifa etti. Şimdi düşünün Türkiye'yi. Bırak istifayı, bilmem neyi, bırak bakanı, milletvekillerine ceza yazabilir mi polis? Ne ahlaksızlıklar ortaya çıktı. Wikileaks'te kimse istifa etmedi, kılını kıpırdatmadı. O yüzden gittik, dürüstlük değerini anlattık yatılı okullarda, cezaevlerinde. 2012 Ocak ayı, 3 genç İstanbul'da karda oynamaya çıkmışlar. Şehrin içindeki parkta fotoğraf çektirirlerken 20 yaşında genç kapatılmamış kuyuya düştü. Cesedini buz gibi suyun içinden çıkardılar. Mahalleden bir yaşlı amca ''Oğlum en az 10 yere, belediyeye, itfaiyeye telefon ettim. Kapak kuyun bu kuyuya.'' diye. ''Hepsi bizim işimiz değil.'' dedi. ''Yapmadı.'' diye anlattı kameralara. Şimdi kapatmışlardır kuyuyu. Daha bir ay önce iki küçük kız kardeş Şohben zehirlenmesinden öldü Aslında her ay ölüyor O yüzden gittik iş kalitesini anlattık çocuk esirgemelerde Okullarda Çalışma çağındaki insanların %57'si çalışmıyor Türkiye'de 26 milyon Çalışabilecek kadından 20 milyonu Çalışmıyor Evde izdivaç programı seyrediyor Neredeyse tamamı da evli Gençler parklarda Ellerinde cep telefonu bomboş oturuyor Herkes memur olma peşinde. Dünyadaki en genç emekli nüfusa sahibiz. O yüzden gittik, girişimcilik anlattık köylerde, ilkokullarda. Obama'nın askerleri döndü Irak'tan. Tüm dünya medyası ve bizimkiler, kahramanlar ülkelerine döndü tadında haber verdi. Çarşaf çarşaf görüntülerini yayınladılar Amerikan Başkanı, askerleri ve bayrağının. Alternatif bir TV kanalı gariban bir Iraklı ile konuşmuş. Cılız sesi duyulmadı ama ben duyuruyorum size. Dedi ki Iraklı bunlar geldiğinde bir sattan vardı gittiler şimdi on sattan var. Bir de Amerikalılar geldiğinde bilmezdik kim Şiili kim Sünni öğrettiler hepimize öyle gittiler. Bize öğretemeyecekler. En azından öğretmesinler diye iki ilkemiz var. Hoşgörü ve yurt sevgisi. Bakın bu ikisini beraber anlatıyorum. Çünkü bunlar ayrılmaz iki kavram. Hiçbirimiz etnik kökenimizi seçmedik. Hepimizin inancı anne babamızla aynıdır neredeyse. Bu ülkedeki her tür inanç, ırk ve dile sahip insan bu ülkenin başının tacıdır. Bu bayrağın sahibidir diye inandığımız için gittik her bölgeye. Hoşgörü ve yurt sevgisini anlattık. Hiçbir sponsor yok. Bundan sonra da olmayacak. Bu bir sosyal sorumluluk projesi değil. Eskiden insanlar bu ülkede iyilik yaparlar anlatmazlardı sonra iyiliklerini anlatır olmaya başladılar. Şimdi yapmayıp anlatıyorlar. Adı da sosyal sorumluluk projesi oluyor. Bu ülkede inanılmaz paralar kazanıp yurt dışına götüren yabancı şirketler, idareten yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinin reklam kampanyalarına projeyi harcadıklarından fazlasını harcıyorlar. Hocam, ama siz şimdi de ikinci gruptasınız. Yaptığınız iyiliği anlatıyorsunuz. Hayır. Bakın bu projeyi hiçbir gazetede, TV'de duymadınız. Bu kitabın içinde de ben ve ekibimin yaptığı hiçbir şey olmayacak. Tüm ekip bu kitabı yazarken iki temel amacımız var. 1. Bu gençlerin küçük heykelini dikmek, yaptıkları için onlara teşekkür edip kendi çocuklarına bak biz bunu yaptık deme fırsatını sağlamak. 2. Birçok kişiye de malak gibi oturup televizyon seyretmeyi, öküz gibi etraftan şikayet etmeyi, tilki gibi kendine yontmayı bırak, insan gibi etrafına bir şeyler kat. Bunun için para, bütçe, devlet desteğine gerek yok. Sadece biraz iyi niyet ve çaba yeterli mesajı vermek. Şunu ne olur unutmayın. Rakı masalarında teşhis koymak yetmiyor. Adım atmak lazım. Projede, kitapta hiç siyaset aramayın. Benim hiç siyasi görüşüm olmadı. Şu sağcı solcu mecliste birbirini yumruklayan adamların mı peşinden gideceğiz? Bunlar mı bize yol gösterecek? Amaç sadece bulunduğun yere, yaşadığın ülkeye basit, temel, yararlı şeyler katmak olmalı. Programı daha fazla büyütmek amacımız ve gücümüz yok. Vakıf değiliz, basit bir şirketiz. Vergisini ödeyen, maaşlarını ödeyen, kar etmeye çalışan, satış yapıp ayakta kalmaya çalışan %100 yerli 16 yıllık bir şirket. Öte yandan da bu projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Yalnız ekibim şunları da yaşıyor. Bir şirket arayıp eğitim istiyor. Bizimkiler de fiyat veriyorlar. Karşı tarafa arayıp hani siz ücretsiz eğitim veriyordunuz Allah hindinde yarın ne diyeceksiniz diyor. Bizim ekip anlatıyor. Bakın biz o ücretsiz eğitimleri Çocuk esirgemelerde, devlet okullarında, huzur evlerinde veriyoruz. Sizin gibi kar eden bir şirkete niye ücretsiz eğitim verelim ki? Biz maaşlarımızı, vergimizi tamamen bu eğitim gelirleri sayesinde ödüyoruz. Karşıdan gelen cevap, ileride Allah'a ne diyeceksiniz? Şöyle deriz. Biz bir grup insan kendi işimizi yapıp evimizi hakkaniyetle, çabayla ekmek götürürken bir yandan da ülkemize, insanımıza da bir şeyler katmaya çalıştık. Bunun için de si siyasetini, dini, parayı sokmadık. Dönüp bakınca da çok gurur duyuyoruz şimdi. İşte böyle deriz Allah Hindinde, anlamazlıktan gelenlere. Yeterince uğur böceğimiz oldu. Daha fazla başvuru kabul etme ve yetiştirme şansımız ve gücümüz yok. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Küçük iyilik Fikirleri Bize Uğur Böceği olmak için gelenlere siz bir projecik başlatın diyoruz. Nasıl mı? Lara Irmak Lise 2. sınıf öğrencisi bir genç. İstanbul'da organ bağışı kampanyası başlattı. Binlerce insan Lara sayesinde organ bağışında bulundu. Ceceli İlköğretim Okulu'ndan beyaz uğur böceklerimiz meyve çekirdeklerini atmadılar. Evlerinde saksıya ektiler. Sonra gidip araziye hep beraber ağaçlar diktiler fidanları. Ufak kızım, Simiş'le benim küçük projeciğimiz şu. Alışveriş listemize kış boyunca buğday da ekledik. Kuşlar aç kalmasın diye besliyoruz onları. Karaman'da Necati Babaoğlu diye bir kahraman. Gelirinin büyük bir bölümüyle kitap alıp gençlere okul çıkışlarında, pazar yerlerinde kitap dağıtıyor. Camilere kütüphaneler kuruyor. Barış, ilkokul öğrencileriyle üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir proje yapıyor. Çocuklar okumanın değerini fark etsin diye. İstanbul'da uğur böceğimiz Ramazan. Üç arkadaşıyla huzur evi ziyaretine başladı. Şimdi sayılarını artırdılar. 500'e yakın gönüllü huzur evlerine, huzur evlerine ziyarette bulunuyorlar. Bu kadar basit. Proje bile değil, projecikler yapın. İyilik fikirlerinizi iki kişi de olsanız hayata geçirin. Özellikle küçükleri katın projelere. Onlara vereceğiniz cesaret ileride bu çocukların vakıflar kurmasına, değer katmasına, cesur olmalarına ama en önemlisi hayırlı, iyi birer insan olmalarına yol açar. Bundan daha değerli bir şey yok. Süpermen ve Uğur Böceği kitabının geliri projeye ait. Yayın evi bu kitaptan da gelir elde etmeyecek. Yazarlar olarak biz de telif almayacağız. Projeye bağış olarak gidecek. Bu gençleri lüks salonlarda ışıklar altında görme şansınız yok. Öğrencim Murat anlattı. İngilizce isimli bir projeye katılmış. Adını bilmiyorum açıkçası. Onlarca yabancı şirketin sponsor olduğu bir çalışma, son derece lüks otel salonları, kokteyler beni bir mülakata aldılar. Jüridekiler leş gibi alkol kokuyordu hocam diye anlattı. Öte yandan gecenin ikisinde, üçünde otobüs karlarında bekleyen, cezaevlerinde soba başında eğitim veren bizimkiler. Sponsorlar, bütçeler olmayacak emin olun. Size şöyle anlatayım. Bir dost Kuruş projeye 0 kilometre minibüs hibe etmeye karar verdi. Tek ricamız sadece proje için kullanılsın, demişler. Yönetim kurulu toplantısında değerlendirdik. Araç binanın önünde duracak, yarın öbür gün gerekir ve şirket içinde kullanabiliriz. Ahlaklıca olmaz dedik ve teşekkür edip almadık hediye minibüsü. Enayice değil mi? Üç tür insan vardır. Bir, hep başkalarının üzerinden geçinenler. 2, sırf kendi için çalışanlar, 3, kendik kadar etrafındakiler için çaba gösterenler. Bu üçünden birini seçin kardeşim. Hiç öyle eveleyip gevelemeyin. Hayat şartları vesaire demeyin bana. En azın azından kendinize dürüst olun. Şimdi deyin ki kendinize. Taparım paraya. Çalışmadan nasıl kazanırım hep ona bakarım. Aklım, fikrim arabamı Kardeşimi, dostumu nasıl kandırır, onların üzerinden sülük gibi nasıl komisyonumu alırım, ben buyum. Ya da ikinci grubum, basarım tekmeyi herkese, arkama bakmam yürür giderim. Başaracağım ben, kendimi harcayacağım, Amerikan zihniyeti var bende, deyin. Ya da Hayrettin Karaca, Aşık Veysel, Üstün Ezer, Adnan Kahveci gibi vakıf kuran, icat yapan, geride bir şeyler bırakan bir adam olun. Ama yeter ki dürüst olun. En azından kendinize karşı. İlk iki grupta olup da delikanlıyım ben diye dolaşmayın. Mardin, Musa, Cihaner çocuk yurdundayım. Eğitim öncesi yurdu dolaşıyoruz. Esra var. 9-10 yaşlarında. Yerinde sallanıp duruyor. Geçen hafta babası annesini öldürmüş namus cinayeti derken. 3 kardeşler. 1-6 aylık. Eğitim bitti. Çimdirdi çocuklar benim. Sarıldık öptük birbirimizi. Keşke zamanında gelip babayı anayı eğitebilseymişiz diye düşündüm çıkışta. Çocuk yurtlarında küçük çocuklar çimdirir böyle bazen. Önce şaşırırdım. Sonra bir müdürden öğrendim. Ana babasız büyüdükleri için sevmenin böyle bir şey olduğunu zannederler. Çimdirip senin kolunu seviyorum seni diyorlar. Hiçbir halt yemiyorsanız en azından gidin elinizi kolunuzu uzatın. Çimdirsin küçükler. ''Uğur böcekleri neler yaptı? Hatırımda kalanlar kadar kalmayanlar da vardır. Unuttuklarımızdan özür dilerim şimdiden.'' Fulya gitti memleketine. Kendi başına Düzce'de deprem zedelere destek oldu. Hayriye el malı da kahvenin önünde kurdu masayı. Sabahtan akşama kadar küçük çocuklar için kitap bağışı topladı. Nihan, Merve ve Oğuz'u hep üçlü hatırlarım. İlk projeyi onlar başlattılar.'' Gittiler Minnetler Köyü'ne bilgisayar kütüphanesi kurdular. Tuğba Uğur böceğimiz köyde temizlik, boya yaptırdı. Tertemiz bir köy oluşturdular. Yine bu üçlü Polonya'dan ABD'ye kadar uzandılar eğitimlerle. Ahmet Ege'yi sırt çantası ve güler yüzüyle Tuğba'yı da cesaretiyle anıyorum. Gittikleri yere ışık götürdüler. Sinemin Üniversitesi'nin bahçesindeki korsan seminlerinin fotoğrafına çok gülmüştüm. 15 kişi var resimde. Üç dilence ile başlamış, sonra diğerleri bu seyyar satıcı herhalde diye gelmişler mutlaka. Hatice'nin muhtar amcayı ikna edişini burada okudum. Bana hep e-postalar atın, cesaret verişini unutmam. Sevgi bir akşam karanlıkta yürüyerek seminere giderken annesi arıyor. Kızım akşam akşam ya başına bir şey gelirse diyor. Anne ben uğur böceğiyim, kötü bir şey gelirse uçar giderim diyor. Annesi anlattı bana. Öyle deyince ben gerçekten rahatladım. Kapattım telefonu diyerek güldüm. Yine bir uğur böcekleri gününde bir anne geldi. Ben evladımın neler başarabileceğini bilmezdim. Bugün gördüm ki benim yaptıklarımdan fazlasını bu yaşında yapıyor. Güvenim geldi çocuğuma sağ olun dedi. kırık Kırıkkale'den getirdiği eğitimlerimize katılan o iki öksüz çocuğun duygularını da unutmam. Öykünün o kadar anlattığı dersin sonucu ise süper. Arkadaşımın saçını bir daha çekmeyeceğim. En azından bir kızımızın saçını kurtardık. Volkanım ise Antalya'da dirayet ve bağlılık örneğidir. En son Erzurum'a gitti cezaevine Gökçe ile birlikte. Dışarıdan üniversiteyi okudu. Proje sırasında kendini en çok geliştiren birkaç böcekten biridir Volkan. Baş gözle ettik hayırlısıyla. Sinem'in babası yağlı boya bir uğur böceği çizmiş. Şimdi böceklerin odasında duruyor. Zeynep Ertürk'le itişmelerine bayılırdım. Menderes sadece 60 kişiye ulaştım. Az diyor. Yaptığı fedakarlıklar, koşuşturma ve emeğini bilseniz aslında 600 kişiye destek vermiştir. Emin olun. Taşkınla karlar içinde Zigana'dan geçişimizi hatırlıyorum. Benzin bitti bitecek. Yüzümüzde gülümseme. Şahane restoranlar. Taşkın Gümüşhane'de ve çevresinde seminerler verdi. Bununla yetinmedi kendi iyilik fikrini geliştirdi. Görme engellilerinin kitapla buluşmalarını sağlayacak bir projenin liderliğini yapıyor. Gümüşhane'nin uğru da oldu aslında. Songül Kayseri'de durdurulmaz bir güç. Ben dişi şerif iz görenim seni geçeceğim diyor. Kayserili ya geçer emin olun. Aslı ve Ayşe'yi tam ayırt etmeye başladım. Projeleri bitti, iş hayatına atıldılar. Çok şey kattılar sağ olsunlar, iki kardeş gibi. Okan, İzmir çocuğudur. Onun yaşları tam hava, statü, para yaşlarıdır. Hiç umrunda değil biliyor musunuz? Tevekkül sahibi, sağlam adam. İzmir'de tek başına ayakta durur. Orhan, insanlık timsali. Projenin ağabeyi. Hızır gibi yetişir ekibe, gençlere destek olur. Uğur Böcekleri'nin dürüstlük, insanlık, iyilik abidesidir. Üç değer ve iki ilkemizi davranışlarına en çok yansıtanlardandır. Kendi ekibimizden bahsetmeyeceğim zafer dışında. Çünkü benden çok emeği var projede. Bursa civarında 16 bin ağaç dikti. Onun küçülük iyilik fikri de bu. Elif'i bir gün Uğur Böcekleri gününde uzaktan seyrettim. Küçük dev kız dedim içimden. Romantik romantik süper eğitim veriyordu. Merve'yi, Nazlı'yı hep ışıldarken hatırlarım yüzleri. Her organizasyonda çay getirmekten, seminer vermeye her şeyi yaptılar. Hakan emlakçı. Ne kadar işine koşsa o kadar kazanır aslında. Bıraktı bir kenara parayı adamlık yaptı. Çocuk mahkumları okuyunca burnumun direği sızladı. Hidayetler ayrı yerde gönlümde. Biri devlet memuru, diğeri mühendis. Birini eski tanırım, dobra dobra bir insandır. Çok iş yaptı. Diğer hidayet raporlarda başarı timsaliydi. En son LÖSEV çalışanlarına verdiğim eğitimde tanıştım, gurur duydum. Davut Diyarbakır'ın köylerini dolaştı. Tam bir emekçidir. Hiçbir şey yüksünmez. Çalışkan mı çalışkan. Gençlerle dostluğunu hep sürdürdü. Yüreği koydu yüreğini koydu projeye Ayşe Aydın da üniversitede çok yoğun çalışıyor. Bütün yoğunluğuna rağmen gelen seminer taleplerini hiç geri çevirmez. İkinci dönem iyilik fikri sahiplerinin projelerine seminer desteği veriyor. Uğur böceği olmak doğasında var. Kürşat kırmızı uğur böceklerinden her yere gidip seminer vermek için can atanlardan. Seminerlerinde öğrencilere yaptırdığı farklı uygulamalarla fark yaratıyor. Beyda, kırmızı uğur böceği olarak Kocaeli Bölge Müdürlüğümüzün demirbaşlarından. İstanbul, Kocaeli, Sakarya demeden, durdurak bilmeden seminerler veriyor. İyilik fikri sahiplerinin projelerine de destek veriyor. Adını anamadığım böcekler, kusura bakmayın olur mu? Andıklarım hayatımın bir şekilde bir yerlerde kesiştiklerim. Ülkenin her yanında hepiniz için çok güzel şeyler yaptınız. Çok sağ olun. Diyarbakırlı bir kızımız eğitim aldığı Uğur Böceği ablasına, Ben 8. sınıf öğrencisiyim. Okulum bitiyor. Beni seneye amcamın oğluyla evlendireceklerdir. Ben de kabullenmiştim. Sen bize Aşık Veysel'in görmeyen gözleriyle köyüne ilk meyve ağacına diken adam olduğunu anlattın. Eğer o görmeyen gözleriyle bunu başarabildiyse... Ben gören gözlerimle daha fazlasını başarabilirim. Abla sana söz. Kimse artık beni 15 yaşımda amcamın oğluyla evlendiremez. Ben okuyup doktor olacağım. Size bir hastaneden doktor olarak mektup yazacağım. 8 sene eğitim almış sonuç 15 yaşında amcamın oğluyla evlenip köyde kalmayacağım. Bir abla gitmiş bir saat eğitim vermiş ben doktor olacağım size bir hastaneden mektup yazacağım. Hangisinin adı eğitim? 8 sene gördüğü, ruhunu kaybetmiş adamın anlattığı müfredat mı? O ablanın hayal gücünü büyülemesi mi? İzgören Akademi, Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün duvarlarında bir değerlendirme formu var. Bazı ağabeyler bize gelip dağa çıkmayı anlatıyorlardı. Ben de onlara inanıyordum. Abla bize Atatürk'ü Çanakkale'yi anlattı. Ben onun demek istediğini anladım. Kimse artık beni dağa çıkartamaz. ''Bir gün Sakarya'da bir konuşma yapıyorum. Seminerin sonunda güler yüzlü bir delikanlı el kaldırdı. Ben imamım. Aynı zamanda Uğur Böceği'yim. Sakarya'nın şu köyündenim. Bazen bakıyorum, Diyanet'in yolladığı metin tekrar metni koyuyorum kağıdı cebime. Anlatıyorum insanlara dürüstlüğü, yurt sevgisini, Uğur Böcekliğini. Cemaat bir dinliyor, bir seviniyor anlatamam. Toplantı salonundakiler kahkahaya boğuluyor.'' Ayrım Sonu Sayfa 36 Ayrım 4 Sayfa 37 Mehmet Bey aradı beni 3-4 gün önce. ''Hocam bizi belki hatırlamazsınız ama'' dedi. ''Esra ne yapıyor?'' dedim. Karşıda uzun bir sessizlik. ''Hocam gerçekten hatırlıyor musunuz Esra'yı?'' ''İki kardeşi vardı. Biri 6 aylık.'' ''Hocam Esra çok başarılı bir kızımız oldu. Ötekiler de iyi.'' ''Unutmadığınız için sağ olun. Biz sizi unutmuyoruz. Duvarlara sözlerinizi astık.'' dedi. Parti liderleri, holding sahipleri, çok değer verilen o adamları hiç hatırlamam. Telefonları yoktur bende. Kaydetmem. Ama esracıkları unutmam için. Mehmet Bey, Mardin Musa Cihanler çocuk yurdunun müdürü. Pırıl pırıl insandır. Onları tanıyınca görüyorsun ki ortada kurumlar falan yok, insanlar var. Bir adam geliyor kuruma, harikalar yaratıyor. Bir başkası geliyor, bürokrasi, rüşvet, din adı altında belli tarikatların adamlarını oraya yerleştirme, kötülük, yavaşlık, şikayet kültürü. İnsan var dokunduğu şeye değer katar, insan var dokunduğuna değer kaybettirir. Gökçe Ateş, İzgören Akademi, Antalya ekibinden, hem de Uğur Böceğimiz. Alanya cezaevine eğitim vermeye gitti. Döndüğünde şunları yazmış. 24 Şubat Cuma günü kendi hayatının lideri ol semineri için Alanya L tipi cezaevindeydim. Seminerde 110 kişi vardı ve oldukça keyifli geçti herkes açısından. Seminerin sonunda çok aşırı milliyetçi duygularını bastıramayan bir katılımcının Türk çocukları yerden çorba yalamaz ve eş eşeğin heykeli var diye biz o dönemdeki nice kahramanları görmezden gelmeyiz eleştirilerini almış olsam da dördüncü cezaevi tecrübem iyi diyebileceğim kadar iyiydi diye düşünüyorum cezaevi ile ilgili olarak dikkatimi çeken bazı detaylar vardı bunları sizlerle paylaşmak istedim 2007 senesinde hükümlü kabulüne başlayan cezaevi açık ve kapalı olmak üzere iki birime sahip şimdiki cezaevi müdürü Sabri Karataş Hatırladığım kadarıyla 4 yıl önce buraya atanmış ve geldiğinde hükümlülerin sürekli kavga ettiği, yaralamaların çokça olduğu bir ortam varmış. Kalan kısmı kendi cümleleriyle anlatıyorum. Mahkumlar enerjilerini bir yere aktaramadığı için birbirlerine düşüyorlardı. Ben de bu enerjilerini bir yerlere aktarmalıyım diye düşündüm. Cezaevinin kendine ait iki çim sahası var ve eski müdürü burayı kullandırtmıyormuş. Yeni yönetim çim sahayı kullanıma açmış. Çim sahayı kullanıma açmış. İki haftada bir futbol maçları yapıyormuş hükümlüler. İlk maçta bir hükümlü köşeye çekilip dakikalarca ağlamış. Nedeni de 7 yıldan beri ilk kez toprağa basmasıymış. Her hükümlüye günde yarım saat spor yapma hakkı tanınmış. Bunların dışında 3 adet atölyeleri var. Ahşap oymacılığı, su kabağı işlemesi, bakır işleme... Bu atölyelerde mahkumlar çalışıyor ve ürünleri satışa çıkarıyorlar. En önemlisi de Antalya'nın yöresel ürünü olan su kabuğu işlemeciliği. Yurt içinde pek çok bölgeye satışını yapıyorlarmış ve yurt dışından da sipariş gelmeye başlamış. Yakında ihraç bile edilecek. Müdür bey 2011'i yanlış anımsamıyorsam 550 bin TL karlı kapattık dedi. Ve şu an cezaevinde tek bir olay yaşanmıyormuş. Öyle ki normalde benim gördüklerimde en azından koğuşlarda plastik bardaklar kullandırtılıyorken burada yönetim tüm koğuşlarda cam bardağa izin vermiş. Mahkumlar bu haklarını kaybetmemek için ayrı bir özen gösteriyorlarmış birbirlerine olan davranışlarına. Çünkü tek bir olayda kavgada kaldırılacağını biliyorlar dedi müdür bey. Güneş enerji sistemi takılmış. Böylece suyu ısıtma masrafından kurtuldukları gibi alan tasarrufu da yapılmış. Kendi planladığı bir çizime göre yaptırmış bu dizaynı. Yanları açık bir otopark, çatısı da gün ısısı sisteminden oluşturulmuş. Zeytin ağacı tohumları getirmişler ve mahkumlarla birlikte her tarafa ekmişler. İlerleyen zamanlarda bu zeytinlerin tümünü satışa çıkaracaklarmış. Şu an cezaevi fuel Oyl ile ısınıyor. Sabri Bey buna bir son vererek tasarruf etmek istediğini söylüyor. Bunun için de bir zeytinyağı fabrikası ile anlaşarak zeytin kabuklarını alıp bunları yakıt malzemesi olarak kullanacakmış. Bir fabrika bu yöntemle üretim yapıyormuş ve bunu da cezaevine uygulayacaklar. Bunların dışında kütüphaneye her sene yeni kitap satın alıyormuş. Eğitime ve okumaya çok önem veren bir insan. Cezaevinde sürekli bir etkinlik var. Tiyatrolar, kurslar gibi. Zaten Alanya Ticaret Odası ile sıkı bir işbirliği içerisindelerse bu eğitim etkinlikleriyle ilgili olarak aklımda kalan ve önemli olduğunu düşündüğüm birkaç notum bunlar oldu. Ve Alanya Cezaevi Türkiye Cezaevleri'nde ilk beşe girmiş geçtiğimiz yıl. Sabri Bey ve onun kadrosu ile tanışmak beni cidden çok memnun etti. Onlar gibi insanların varlığını bilmek de çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Kurumu'na Ülkesine değer katan bir adam. Bir de Zafer'le benim Bozcaada'da yaşadığımız basit bir örnek. Tam zıttı. Yıl 2009. Zafer'in okulu. Bozcaada iskelesi girişinde İstiklal İlköğretim Okulu. 2009 Eylül'ü Orhan, Zafer, ben dalışa gittik. Orhan da Zafer'de uğur böceği. Orhan buraya kadar gelmişken çocuklara bir konferans versek ya. Deyince ben de coştum. Girdik okula. Yönetici odasında Uhu ile bir şeyler yapıştırıyor. Merhaba dedik. Evet dedi. Merhabanın cevabı evettir. Ne var ne rahatsız ediyorsunuz anlamında kullanılır. Zafer garibim anlattı yöneticiye. Ben bu okulun mezunuyum. Biz okullarda ücretsiz yurt sevgisi eğitimleri veriyoruz. Bu arkadaşım da yazar. Çok şahane konuşur vallaha. Diye dikkat çekmeye çalışıyor. Ama adam Uhu'ya Öyle odaklanmış ki kafasını kaldırıp bize bakmıyor bile. Ben, kalk Zafer, biz arkadaşın meşgul bir zamanına denk geldik. Gidelim abi dedim. Bu kafayı kaldırdım. Seminer vermek istiyorsanız Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılı dilekçe vereceksiniz. Valilik onaylarsa biz de uygun bir zaman ayarlayabilirsek bakarız dedi. Biz birbirimize baktık. İkametgah, il muhabiri ve temiz kağıdı getirmeden kurtardık ya o da yeter. Bir akşam gazi yetiştirme yurduna gittik. Uğur böcekleri olarak Ahmet, Elif, Selin, Gaye şu anda adını hatırlayamadım, sürüyle Uğur böceği. Seminere katılan 8 kişi biz onlardan fazlayız. Ergenliği geçmişler pek dinlemiyorlar beni. Sonra yavaş yavaş kaynaştık. Anlattıklarımı sevdiler. Ama biri özellikle o hiç ısınmadı bana. Çıkışta geldi yanıma. Bir şeyler söyleyeceğim dedi. Evet, sen şu YouTube'da semineri dolaşan adam değil misin? Burada ne işin var? Evet, düştük yollara. Hem ünlüsün hem burada ne işin var? Ben ünlü değilim. O zaman YouTube'da ne işin var? Benim herkese anlatmaya çalıştığım seminerlerde görüntülerimizi gizli gizli çekenlere lütfen çekmeyin. Lütfen internete koymayın. Televizyonculara lütfen çekim yapmayın. Sadece öğretmenlik yapan bir adamım Bir anlatmaya çalıştığım şeyi o bana çat diye anlattı. Gazetesi, TV'si, bu pop kültürünün içine düşünce kıçı kalkmayan adam görmedim. Onlardan olmak istemiyorum. O yüzden sizden ricam ne olur görüntülerimi yaymayın. Benden eğitim almak istiyorsanız vizyo.net'te yasal eğitimlerim var. Çok cüzi ücretlere eğitim alabilirsiniz. Ortalığa düşürmeyin beni. Evet. Ün eşittir para. Ama ikisinin de Allah belasını versin. Projenin eksiklikleri neler? Davut, Diyarbakır'ın köylerine kadar eğitimlere giden çok mert bir uğur böceği. Bir gün aradı beni. Hocam, orada eğitim verdiğim pırıl pırıl çocuklar vardı. Aradan bir sene geçti. Terör örgütü akıllarına girmiş ve çocuklara sempatizan yapmışlar. Onlara uzaktan destek olamadığım için üzgünüm. Birincisi bu eğitimlerle hayal güçlerini büyülüyoruz. Öte yandan kılıcı ilişkilerle bu etkinliğin devamını sağlayamıyoruz. Buna bütçemiz zamanımız yok. Hedefleme şansımız da yok. Çünkü bu, kon bu konularda danışmanlık yapacak eğitimlerimiz de yok. İkincisi ise İzgören Akademi'de, Elma'da, sektörde çalışma disiplinleri ve profesyonellikleriyle çok ayrı yerlerdeler. Gittiğim... Her yerde hızlı geri dönüşlerimizden, iş disiplinimizden örnekler duyuyor ve gurur duyuyorum. Projede ise böyle bir sistemimiz olmalı. Kayıtlar zayi, planlama az, yönlendirme öyle. Bilgisayar izlemesi yeterli değil. Bunları yazarken ülkede profesyonel çalışan kurumlardan kat kat daha iyi olduklarını biliyorum. Ama bizim iş yapış düzeyimize uygun değil. Çünkü iş yapanın çok zor olduğu bir ülkede sponsorsuz bu işi yürütmeye çalışıyoruz. O yüzden böceklerimize desteğimiz istediğimiz düzeyde olmadı. Arada hizmetleri gözden kaçanlar olabilir. Özür, özür, özür. Aynı zamanda teşekkür, teşekkür, teşekkür. Bir de en son gittiğim Niğde sevgi evinde öne oturmuş olan protokolden özür diliyorum. Hani sizi kaldırıp arkaya oturttuğum çocukları ön tarafa aldım ya üç nedeni vardı. Bir, arkada otururlarsa sohbetime katılmazlardı. İki, ben o çocuklara seminere gelmişim, protokole değil. Üç, onlar küçük ya sizin boyunuzdan beni göremezlerdi. O yüzden sizi geri attım. Siz efendilik arkaya geçerken önemli bir adam arkaya geçince pek bozuldu bana. Ben de orada çocukların önünde bir şey diyemedim. Buradan inceden açıklayayım dedim. Oradaki ihtiyaç içindeki çocuklarla bir araya gelmemi sağlayan Şahin, Serdar, o gün ve Sunaya çok teşekkür ediyorum. Bir de çıkışta bana güzel şeyler söyleyen o tüm Vanlı devrem zede kedilere buradan sıkı sıkı sarılıyorum. Sizin kalpleriniz devremle o kadar dayanıklıydı ki hiçbir şeyden korkmayın. Uğur böceklerinden Nurgül, bir gün eğitimine girecek, nasıl bir iş yapacağını bilmiyor. Çok heyecanlı, tam içeriye girerken dışarıda bir odun buluyor, alıyor eline giriyor içeri. Sahnede elinde odunla dolaşan bir konuşmacı. Herkes korkuyla bakıyor. Ben Uğur böceği olmadan önce elimde gördüğünüz gibi bir odundum. Şimdi gördüğünüz gibi yontuldum, kurşun kalemi oldum diyor. Bunu açıklama nedenim? elinde odunla seminer veren başka böceğimiz yok. Odunlu tek uğur böceği Nurgül. Onu gördüğünüzde kıpırdamadan oturun. Dinleyin ve seminer boyunca salavat getirin. Kafamda çerçeve oturunca Selin ve Bürge ile Bulvar Palastaki eski iş yerimizde genel müdürümüz Umut'un yaşadığı mağarada buluştuk. Ben gece program için bulduğum süper ismi ikisine de açıkladım. O kadar güzel bir isimdi ki destek vermeme ihtimalleri yok. Açıkladım projenin adını. Türkiye Ayçiçekleri Projesi. İkisinin bana yuh öküz diyen bakışlarını unutmuyorum. Emin misiniz hocam? Belki projenin ruhunu daha iyi anlatan bir isim bulabiliriz dediler. Ben ayçiçekleri güneşi takip ediyor ya hani ayçiçekleri de bilgiyi takip edecekler falan diye onları ikna etmeye çalıştım. Dinlediler. Ama bakışlarındaki acıma hissi, zeka düzeyim hakkındaki üzüntü hiç değişmedi. Ben o bakışa ilkokul birden beri çok alışık olduğum için alınmadım. Projenin adını Selim ve Bürge koydu bence. Onlar olmasa Ayçiçek projesi ya da bilemediğim benim alternatifim hamam böcekleri falan olurdu. Kendi ekibimdeki uğur böceklerine ayrı ayrı teşekkür etmeyeceğim. Birbirimize yeterince omuz omuzayız zaten. Sadece dışarıdan birkaç kişi var ki adları duyulmadan programı gerektikçe omuz ve diğer varlıklarıyla desteklediler. Onların gözlerinden öpüyorum. Ataman Özbay ve Necati Babaoğlu. Hocam biz de eğitmen Uğur Böceği olabilir miyiz? Artık siz programı seçmiyorsunuz. Program sizi seçiyor. Yeterince Uğur Böceğimiz var zaten. Uçuyor ve yürütüyoruz programı. Daha büyütürsek ya siyaset girer ya para ya cemaatler güç falan. Sadece eğitmen akademimizden seçtiklerimizi yetiştiriyoruz. Siz de Uğur Böceği olmak isterseniz program ikinci basamağında bir fikir başlatın diyor ve proje yönetimi eğitimi veriyoruz ve salıyoruz doğaya. Oradan bir Hayrettin Karaca çıkarsa tamamdır. Siz de bir fikir bulun. Bilgi. İyilik, girişimcilik içersin. Çıkarsız, parasız, emek isteyen bir insanlık projesi için atım adımlarınızı, çıkın yollara bizim gibi. Yalnız unutmayın, anne babanız size terlik babuç almayacak. İyilik yapın karşılık beklemeyin. Bilgiyi paylaşın karşılık beklemeyin. Balık bilmezse halik bilir. Şerif İz gören 0703 2012. Ankara'da bir kafe. Kenya kahvesi artı sıcak elmalı turta artı tam şimdi güneş ışığı. Küçük iyilik fikirleri ancak kocaman kalplere sığar. Ayrım sonu sayfa 45. Ayrım 5 sayfa 46. Rabia Kaya. Bir fotoğrafta yaklaşık 15 tane öğrenci el sallamakta. Lösev İlköğretim Okulu Kalp. Üniversiteye girdiğim yıl itibariyle farklı sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer aldım. Böylece birçok projenin geliştirilmesine destek verdim. Projelerin sonunda gördüğüm en güzel şey insanların yüzlerindeki mutluluk ve çevreye sağlanan pozitif katkı oluyordu. Her insanın hayatında yapmayı istediği şeyler vardır. Projelerin oluşması ve tamamlanması aşamasında fark ettim ki, ben iş yaşantımda ve çevrem için bir şeyler yapmak istiyorum. O zaman dedim ki, başarılı bir çevreye değer katan bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer almalıyım. İki buçuk yıl önce bu bakış açısıyla başladığım iş arayışı esnasında bir ilanla karşılaştım. İlanda şirketimiz için kalp arıyoruz yazıyordu. İlanı inceledikten sonra özgeçmişimi hazırladım ve başvurumu yaptım. Bu arada projeyle ilgili detayları okuduğumda çok etkilendim. Büyüklü küçüklü bir sürü insan bir araya gelmiş, hiçbir maddi beklentisi olmadan ihtiyacı olan yerlere giderek seminerler veriyordu. Dün gibi hatırlıyorum, görüşmeler ve kabul edilene kadar ki süreç benim için çok heyecan vericiydi. Kabul edilirsem amacı olan çevresine değer katan bir projenin yöneticisi olacaktım. 15 Şubat tarihinde İz Gören Akademi ailesinin bir üyesi oldum. Uğur böcekleriyle tanıştım ve ben de onlarla birlikte uçmaya başladım. Türkiye'nin dört bir yanına giderek gönüllü seminerler veriyorlardı. Cezaevlerinden, üniversitelerden, çocuk esirgeme kurumlarından mektuplar alıyorduk. İnsanlar hayatındaki değişimleri onlar için ne kadar önemli bir şey yaptığımızı anlatıyorlardı. İzgören Akademi için gerçekten kalp denilebilecek kadar önemli olan bir programdı ve ekibin tamamı proje için emek harcıyordu. Eğitmenler yıl içerisinde program kapsamında gönüllü seminerler veriyordu. Bilgiye ulaşmakta güçlük çeken ve maddi kaynak ayıramayan yerlere ulaşmak için oradan oraya uçuyorduk. Etrafımıza bakıp şöyle bir durup düşündüğümüzde çevremizde birçok sorun olduğunu görüyoruz. Peki... Gördüğümüz sorunlar için kaçımız çözüm üretmeye çabalıyor ya da sorunlara karşı ne kadar sorumluluk hissediyorsunuz? Uğur böcekleri karşılaştıkları sorunlar karşısında hissettikleri sorumluluklara çözüm üretiyor ve dokundukları yere değer katıyorlar. 2004 yılından bu yana 57 ilde 312 gönüllü uğur böceğiyle 200 binden fazla kişiye ulaştık. Gittiğimiz her yerde dürüstlüğü, iş kalitesini, Girişimciliği, yurt sevgisine ve hoşgörüyü anlattık. Seminerler aracılığıyla insanların hayatlarına ışık tutmuş olduk. Seminer sonrasında hala görüştüklerimiz de var. Gerçekten hayatlarında mücadele ederek istedikleri noktaya gelebilmek için yoldalar. Dönüp baktıklarında bu yolda bizim de ufacık ışık yakabileceğimizi görmek bizler için çok anlamlı. Düşündüğümüzde bütün şirketlerin sorumluluk projesi vardır. Her yerde adını duyarız, reklamlarda görürüz. Türkiye Uğur Böcekleri programında bizim amacımız tam tersiydi. Sadece insanlar ve çevremiz için faydalı işler yapalım. Gazetelerde, dergilerde yer almasak da olur. Projenin başlangıcından günümüze kadar seminer vermesi için binlerce günlülüğü, eğitimleri aldık. 2004 yılı itibariyle Türkiye genelinde bilgiye ulaşmakta güçlük çeken ve ulaşmaya maddi kaynak ayıramayan yerler, yerlerde seminerler verdik. Seminer verdiğimiz yerler arasında cezaevleri ve çocuk esirgemi kurumları da yer aldı. Bazen bir mahkumun hayatına ışık olduk, bazen bir öğrencinin, bazen de bir çocuğun. Bizim için önemli olan kişilerin hayatlarında bir ışık yakabilmekti. Uğur böceklerimizle birlikte nefesimiz yettiği kadar bu seminerlere devam edeceğiz. Uğur böcekleri oradan oraya uçarken son yıllarda ülkemizde de gelişen bir sosyal sorumluluk anlayışıyla karşılaşıyoruz. Artık şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bireylerin de istedikleri bir konuda projelerini hayata geçirebilecekleri birçok fırsatları oluyor. Bizler de Türkiye Uğur Böcekleri programı kapsamında seminerler son hız devam ederken çevremizde daha fazla değişim yaratabilecek bir şeyler yapmayı hedefledik. Artık yeni bir şeyler yapma zamanı gelmişti. Bunun için 2011 yılında ikinci dönem küçük iyilik fikirlerini başlattık. Fark ettik ki, Çevremizde çözülebilecek irili ufaklı birçok sorun ve bir şeyler yapmak isteyen ancak nasıl yol alacağını bilemeyen birçok kişi var. İkinci dönemi başlatalım ve iyilik fikri sahiplerine fikirlerini projelendirirken destek olalım istedik. Hareket noktamızı en iyi anlatan hikaye Ahmet Şerif İzgören'in Avucunuzdaki Kelebek kitabında da okumuş olabileceğiniz Serçe hikayesidir. Orman hızla yanarken minik bir serçe gagasıyla aldığı suları ormanın üzerine bırakır. Ormandaki diğer hayvanlar da dalga geçerler. Minik serçe koskoca ormanın yangını senin attığın bir damla suyla mı sönecek diye sorarlar. Serçenin cevabı nettir. Benim elimden gelen bu. Amacımız serçe hikayesinde olduğu gibi herkesin elinden geleni yapması ve değişim için ilk adımı atması. Bu nedenle de gönüllü olmak isteyenlerin çevrelerinde gördükleri sorunlara getirebileceği çözümleri küçük iyilik fikirleri adını verdik. Biz uğur böcekleri olarak küçük küçük fikirlerin büyüyerek güzel sonuçlar doğuracağına inandık. Bu iyilik fikirlerini hayata geçirebilmek için de yıl içerisinde uğurlu eğitimler düzenlemeye başladık. Uğurlu eğitimler aracılığıyla iyilik fikri sahiplerine proje yönetimi, Gönüllü yönetimi ve liderlik konu başlıklarında eğitimler verdik. Bu eğitimlerle kendi iyilik fikirlerini hayata geçirirken karşılaşabilecekleri sorunlara daha kolay çözüm bulabilmelerini ve projelerini hayata geçirebilmelerini kolaylaştırmaya amaç edindik. 2012 yılında Uğurlu eğitimler aracılığıyla 74 sarı uğur böceği yetiştirdik. Hepsinin birbirinden güzel iyilik fikirleri vardı. Hayata geçirmek için çabalamaktan, önlerine çıkan engelleri aşmaktan vazgeçmediler. Enerjilerini çevrelerine değer katabilecek şeyler için harcadılar. Bu yolda yeri geldi seminer gönüllüsü Uğur Böceklerimizle birlikte yürüdüler. Projeleri ile gerekli yerlerde gidip seminerler verdiler. Seminer gönüllüsü Uğur Böceklerimizden Ramazan, ben seminer veremiyorum. Ancak çevreme faydalı bir şeyler yapmak istiyorum diyerek Huzur Evlerine Gidiyoruz projesini başlattı. Her ay düzenli olarak kendi proje ile ziyaretler yapmaya başladılar. Uğur Böceklerimizden Beyda bu ziyaretler esnasında gidip seminerler verdi. Proje ile ilgili detaylara www.huzurevlerinegidiyoruz.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Ramazan ve projesine destek veren 400 gönüllü arkadaşı birlikte huzur evlerini ziyarete gidiyor. Orada dedelerimizle, ninelerimizle birlikte vakit geçiriyorlar. Projenin Ankara'daki kısmını mavi uğur böceklerimizden Sinem yürütüyor. Belki kendi projenizi hayata geçirecek vaktiniz yoktur. Ama onlarla birlikte gerçekleştirebileceğiniz bir ziyaret için vakit ayırabilirsiniz. Kırmızı uğur böceğimiz taşkın. Görme engelliler için sesli kitap okuma projesi başlattı. Kendi çabalarıyla gerekli kurumlarla iletişime geçti. Kendi projesi kapsamında ilk sesli kitabın çalışmasını tamamladılar. Çocukların faydalanabilmesi için LÖSEV'in akıllı çocuk dünyasına gönderdiler. İkinci dönemde toplumda gönüllülük bilincini artırmak ve çevremizde gördüğümüz sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla yola çıktık. İnsanların iyilik fikirleri geliştirmelerine vesile olarak küçük küçük projelerle topluma artı değerler katmayı istiyoruz. İyilik fikri sahipleri yapmak istedikleri fikrin küçük olduğunu düşünmelidirler. Belki çevresinde onlara bu da proje fikri mi diyen olmuştur. Bu onları yıldırmadı. Eğitime geldiler ve projelerini hayata geçirmek için ilk adım attılar. Proje fikrinin arasında birbirinden ilginç fikirler de vardı. Bunlardan biri de ikinci uğurlu eğitim katılımcımız Melek'ten geldi. Proje fikri, obezite sorununu çözmek için çocukların sebzeleri sevmelerini ve tüketmelerini sağlamaktı. Bunun için de her bir sebze için bir hikaye yazmaya karar verdi. Melek'le iyilik fikirlerinden bahsederken sevmediğim sebzeleri düşündüm. Ben çocukken karşıma böyle bir kitap çıkmış olsaydı beni fazlasıyla etkilerdi. Kütüphane kurmak ve kitap toplamakla ilgili bir sürü iyilik fikirleriyle karşılaştık. Belki aralarında kulağa en kolay geleni bunlardı. Ancak iyilik fikri sahiplerinden biri hızlı bir şekilde projesini hayata geçirmeyi başardı. O kişi de Said'ti. İyilik fikrinin adı kitap okuma bilinci ve kitap kardeşliğiydi. Kitap toplamak için üniversitelerde standlar açtı. Yeterli sayıdaki kitabı topladıktan sonra Denizli Çardak Eğitim Merkezi Kütüphanesini oluşturdu ve açılışını yaptı. Sayit sayesinde oraya giden bir sürü çocuk ve yetişkin birbirinden farklı ve güzel kitapları okuma imkanına sahip oldular. Açılışa Turuncu Uğur Böceğimiz Ayşe Ekşi Giderek Kendi Hayatının Lideri Ol seminerini verdi. Pamuk tarlasında kitap ağacı iyilik fikrinin mimarı da Fatma Yavuz. Fatma Yavuz Urfa Yırıkçuru'nun ilkokulunda öğretmen. Bölge insanı evinde Arapça konuşuyor. Anne babalar pamuk tarlasına ırgatlığa gidiyor. Çocukların ise ne oyuncakları var ne de okuyacak kitapları. Fatma öğretmen yaşamlarının merkezinde pamuk tarlası olan bu köye kütüphane kurmak için yola çıktı. Kütüphanenin mekanından işleyişine, kitapların toplanmasından düzenlenmesine kadar tüm süreçlerde birebir çalıştı, çabaladı. Kütüphanesi 7'den 70'e herkesi kucaklıyor. Çocuklar için oyuncak bile var. Fatma öğretmen kütüphanenin etkin kullanımını sağlayarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Görme engellilerin kitapla buluşmasını sağlayacak projenin liderliğini yapan Taşkın, Gümüşhane'de bir devlet kurumuna yaptığı ziyaret sırasında duvarda boş bir kütüphane görüyor. Yetkililerle konuşuyor, buraya kitap koyalım, gelenler beklerken çalışanlar da boş vakitlerinde okusun diyor. Yetkilileri ikna ettikten sonra gerekli kitap desteğini sağlıyor. Bodrum'da yaşayan Fuat Kaptan ise bir grup balıkçıyı örgütleyerek balıklara yuva projesini hayata geçiriyor. Artık balığa çıkarken yanlarına taş alıyor ve bunları Balıkların yuvalamalarına uygun bölgelere bırakıyorlar. Ceceli İlköğretim Okulu'ndan beyaz uğur böcekleri meyve çekirdeklerini çöpe atmak yerine saksıya ektiler. Büyüyen fidanları ise ağaç olmak üzere bir araziye diktiler. İzmir'de Müge ve Orhan bir seminer organize ettiler ve toplanan parayla Ege Orman Vakfı arazisine bin ağaç dikildi. Program kapsamında birçok orman oluşturduk. Ayrıntıları ilerleyen sayfalarda da göreceksiniz. Aslına bakarsanız bunun gibi sayabileceğim bir sürü örnek var. Bazen farkında olmadan yaptığımız ufacık bir iyilik karşımızdaki de umduğumuzdan çok daha fazla mutlu edebiliyor. Beyaz Uğur Böcekleri ile ilgili bir telefon geldi ofise. Arayan Tepecik İlköğretim Okulu'ndan sınıf öğretmeni Ayşen Esen Duran'dı. Öğrencilerinin Uğur Böceği olmasını istiyormuş. Neler yapabileceğini sormak için aramıştı. Telefonda Beyaz Uğur Böcekleri'nin görevleri ile ilgili uzun uzun konuştuk. Sonrasında kendisine ve öğrencilerine poster ve Beyaz Uğur Böcekleri kitabı gönderdim. Yeni yılda bana çok güzel bir mektup ve öğrencilerinin fotoğrafını gönderdi. Mektupta öğrencilerinin meyve çekirdeklerini yeni fidanlar yetiştirmesi için ektiklerini yazmıştı. Fidanlara isim bile vermişlerdi. Hayatımda aldığım en anlamlı mektuptu. Kendi projenizi hayata geçirirken ya da bir projenin içindeyken neler yapabiliriz? Her zaman ilk adım atmak zordur. Başladıktan sonra devam etmek kişinin kararlılığı ve azmine bağlı. Adım atmak için ise gerçekten istemek yeterli. Projenizi hayata geçiriyor ya da projenin içinde yer alıyorsanız adım adım hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. İlk aşamada çevrenizde bir sorun varsa buna çözüm olarak neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Sonraki aşamada bununla ilgili atmanız gereken adımları belirlemek hareket planınızı çıkarmanızı sağlar. Tamamladığınız her bir adımda projenizle ilgili daha büyük heyecan duyacağınıza emin olabilirsiniz. Projeniz için maddi desteğe, desteğe ihtiyaç duyacağınızı düşünebilirsiniz. İhtiyacınız olan kaynakları yakın çevrenizden temin edebilirsiniz. Bir şeylerin geliştiğini görmek sizde ve çevrenizdekilerde büyük bir tatmin yaratacaktır. Kendinize örnek olarak sivil toplum kuruluşlarının daha önce gerçekleştirdiği projeleri örnek alabilirsiniz. Böylece elinizde bir yol haritanız olacaktır. Projelerinizi gerçekleştirirken karşınıza çıkan zorluklarda hevesinizi kaybetmemeniz çok önemli. Önemli olan bir şeyler yapmak isteğiniz ve adım atmanız. Bir projeyi hayata geçirmek için ne kadar zor olsa da sonuçlarını görmek ondan daha fazla mutlu edecektir. Sözün sonuna gelirken Uğur böceklerinin etrafını ışık saçtığını söyledik hep. Ben 2011 yılında işe başladığımda bir uğur böceğiyle tanıştım. Kendisi İzgöret Akademisi ailesinin eğitmenlerinden. Kurumları aralıksız 10 gün üst üste eğitime giderdi. O arada bir gönüllü seminer talebi gelirdi. Hocam derdim, gider misiniz şu okuldan ya da cezaevinden çağırıyorlar? Giderim tabii, Hi giderim tabii derdi hiç kiletmeden. Bugüne kadar 4500 kişiye ücretsiz gönüllü eğitimler vermiş değerli insan. Etrafına ışık saçan Uğur Böceği Bülent hocamız. Gittiği seminerlerde hayatlarına değer kattığı, ışık tuttuğu insanların kalbinde yaşıyor ve daima da yaşayacak. Eğer sizler de bir şeyler yapmak istiyorsanız ufacık bir iyilikten yola çıkarak çok güzel projeler gerçekleştirebilirsiniz. Düşünmek güzeldir, ancak önemli olan harekete geçmektir. Harekete geçmek için beklemeyin. Kendi projenizi hayata geçirecek gücü bulamıyorsanız kendinizle bir sivil toplum kuruluşuna gidin, onlara destek olun. Yeter ki etrafınız için bir şeyler yaparak bu ülkeye değer katın. Bizler uğur böcekleri olarak her zaman buradayız. İyilik fikirlerinizi hayata geçirmek ve projelendirmek için gerekli eğitim desteğini Türkiye Uğur Böcekleri programı kapsamında alabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken www.ugurböcekleri.org adresini ziyaret ederek ilgili eğitimin başvuru formuna bize ulaştırmanız. Unutmayın ki gerçekleştireceğiniz projeler çevrenizde ummadığınız kadar önemli değişimler yaratabilir. Bilgiyi paylaşmak için ve iyilik yapmak için karşınıza çıkan her fırsatı değerlendirmeniz dileğiyle. Rabia Kaya, Türkiye Uğur Böcekleri Programı Yöneticisi Ayrım Sonu, Sayfa 58 Ayrım 6, Sayfa 59 İlk iki sayfada yapılan eğitimlerle ilgili fotoğraflar var. Uğur Böcekleri Buluşması Uğur Böcekleri Eğitimi Fuletemiz bir dağ köyünde çocuklarla birlikte fotoğraf çekilmiştir. Uğur Böcekleri Sunum Teknikleri Eğitiminden bir kare, Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaretinden bir kare, 2010 Eğitimcinin Eğitimi Murat Şahin'in bulunduğu konferanstan bir kare. Hayata Katılmak Dünyada iki türlü insan yaşıyormuş. Yaşayanlar ve yaşayanları seyredip eleştirenler. Yaşayanları seyredip eleştirmek yaşarken ölümmüş aslında. O küçük çocukların penceresi siyah naylon torbayla kaplanmış kerpiç evde yaşamaları örneği. Benim tüm yüreğimde bu programda yer almamı sağladı. Ben uğur böcekleri sayesinde kendimi o evde yaşayan çocuklarla bir tutabiliyor, bunu canlı olarak yaşıyorum. Aslında o ev benim çocukluğumun da bir parçasıydı. O yıllarda birileri benim omuzumdan hayata bakmış olsaydı kim bilir belki ülkem ve devletim için daha hayırlı ve başarılı işler yapmış olacaktık. Ülkemizin en temel sıkıntısı olan menfaat karşılığı iş yapmayı bu program sayesinde lafta değil tüm benliğimle in yaktığıma inanıyorum. Ve dokunduğum her çocuğa da bu olguyu aşılamaya çalışıyorum. İşim olmadığı halde okullara gidiyorum, çocukları bir araya toplayıp kendi hayatının lideri umunu anlatıyorum. Kendimi tanıtıyorum. Önceleri bu meşakkate katlanmazdım. Sıkıntı gelirdi. Peki nedir bana bu inancı veren? Yaşayanları seyredip eleştirmek dururken nedir beni katılımcı yapan? Sanırım ben bu sorunun cevabını bulduğum için gece bu saatte bu satırı yazıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Gökhan'ın küçük kardeşine... Gamze'nin evimde geçen yıl katıldığı bir eğitim toplantısında kendisine verdiği boyama kağıtlarından zımba teliyle yapılmış uğur böceklerini kardeşiyle odalarında halen asılı tutan kızım Azra, Sümeyye ve Aleyna Hazal'a teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Abdullah İlgöz Kayseri Yüzlerde Gülümseme Olmak Üniversitenin ilk yılıydı. Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerden birindeydim. Salonda yer yoktu, ayaktaydım. Kalabalıkta sıradaki konuşmacının Ahmet Şerif İzgören olduğu kulağıma çalındı. Bir köşede annemin üniversiteye başladığım için hediye ettiği cep telefonuyla uğraşıyordum. Yaş 18'di daha. O sırada basamaklardan aşağı doğru biri geldi yanıma ve konuşmacının çok sinirli biri olduğunu, seminer sırasında telefonum çalarsa kızabileceğini söyledi. O şaşkınlıkla telefonun sesinin açık olmadığını belirtip ışığından da rahatsız olmamasını umarak heyecanla seminerin başlamasını bekledim. Bir süre sonra sahneye davet edilen konuşmacı biraz önce yanıma gelip konuşmacı psikopat ona göre diyen kişiydi. Şerif hocam gülümseyerek konuşmasına başlamıştı. Aynı dakikalarda benim de Türkiye Uğur Böcekleri programındaki hikayem başladı. Program ilginçti. Bilgi ve eğitim elçiliğiydi işin özü. Gönüllüler kişisel gelişim üzerine hayata dair eğitimler alacaklardı. Sonra o bilgiler ihtiyacı olanlara ulaştırılacaktı. İnsanların kendi hayatlarının liderleri olmasına yönelik yansılar görünecek duvarlarda. Bizler hikayeler ekleyecek, anılar aktaracaktık. Her yere gidilecekti. Cezaevlerine, çocuk yuvalarına, Yetiştirme yurtlarına, ilk öğretim, lise, üniversitelere de. İletişim açık olmak önemli. Hayat amacı olmadan olmaz. Yaşadığımız çevreye değer katmamız, mücadele etmeliyiz. Üreten insan yaşlanmaz. Yaptığımız işi iyi yapmalıyız. Mutluluk avucumuzdaki kelebekte, sıkacak mısın ellerini diyecektik. O kadar insanın karşısında nasıl konuşacaktık? Zor işti. Aşamalar önümüzde sıralandı. Kelebeği avucumuza alabilmek için kuzasını da kendimiz örmek zorundaydık. Eğitimlere katıldık. İletişim, beden dili, sunum teknikleri. Gönüllülerle tanıştık. Herkes heyecanlı, amaçlar aynıydı. Güzel oldu dostların varlığı. Güçlendik. O gün geldiğinde annemin hediye ettiği cep telefonum yoktu yanımda. Saatimi de çıkarmıştım ve üzerimde ne varsa. Seminer salonuna gittiğimde sadece ben. Aklımdaki ve yansıdaki bilgiler ve avucumdaki kelebek vardık. İlk seminerim bir neydi. Önce somut değildi bilgiler. Duyar duymaz mutlu etmeyecekti. Elle de tutulmuyordu. Ama herkes dinledi. Kimse karşılarındaki genç için daha hayatın başında, 20'li yaşlarda bir genç bize ne anlatabilir demedi. Bir şeyler öğretmeye değil, paylaşmaya gitmiştim. Dinlediler, dinledim. Bazen duygulu, bazen kahkahalarla bir saat. Anladım. Soyut değildi. Bilgi gülümseme oldu. Sonra mücadele ruhuna dönüştü gözlerdi. Hayallere daldırdı, umut oldu. Görebiliyordum değerlendirme formunda yazanları. Ben 20 yaşındaydım. Elimde mutluluk ve umut içeren değerlendirme kağıtları vardı. Çocuk yuvalarına, yetiştirme yurtlarına gittim. Çocuk seminer so sonunda avuçların araladıklarında uçan kelebekleri görmüşlerdi. Ben de kelebeklerin peşinden koşarak giden çocukları gördüm. Süreç yorucuydu ama değerlendirme formlarında yazanlar ve gönüllü grubumuz sayesinde seminerler vermeye devam ettik. Seminer sonrası değerlendirme formlarını okumanın ve kaç kişiye ulaştığımızı saymanın keyfi çok şey öğretti bize. Çok şey kattı. Her şeyden önce bir işe yaramının mutluluğunu yaşattı. Sadece kendin için değil başka insanlar için de bir şeyler yapabilme mutluluğu. Hem de çoğu zaman kimsenin göremediği insanlar için. Uğur böcekleri olarak insanların yüzlerinde gülümseme olabildiğimiz için, onlara umut ışığı olabildiğimiz için şanslıydık. Aslında bizler yorularak mutlu olan şanslılardandık. Şanslıydık çünkü bir şeyler katmaya çalıştıkça çok güzel şeyler kazandık. Türkiye Uğur Böcekleri Programı gönüllülerine ve çevresine pozitif değerler katmaya çalışıyor. Üniversitenin ilk yılı bir seminerle karşılaştığım, gülümsemeyle başladığım bu gönüllülük sürecinde verdiğim seminerlerle katkı sağlayabilmiş olmayı umuyorum. Top gönüllülüğüm sürecinde birlikte koşturma fırsatı bulduğum bütün dostlarım ve iz Gören Akademisi ailesi iyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle Ahmet Eke Ankara. İyi, güzel ne varsa ilk duyduğum günden beri içinde olmak istediğim bu programın Antalya'da tanınmasında, duyulmasında bir nebze olsun faydam olduğunu hissetmek beni çok mutlu ediyor. İnanıyorum ki insanın içindeki iyi, güzel, temiz duyguların dışa yansıması bu program İnanmadan, gönül vermeden yapılacak iş olmadığını da biliyorum. gören Akademi'deki ekibimizin birleştirici ve motive edici katkısı yadsınamaz. Yönetimde olduğum iki sene boyunca yeri geldi okulun, yeri geldi ailemin önünde oldu top. Uğur Böcekleri benim için aile oldu. Her şey için teşekkür ederim. Aslı Akyol, Antalya Avucumdaki kelebek beni buldu. Umutlarımı yitirdim. Göz yaşlarımın dinmedi, sevdamı, sevdiğimi kaybettiğim, hayat ışığımı fark etmediğim günlerde. Mersin'in taş sokaklarında amaçsız bir şekilde dolaşırken bir kitapçının vitrininde kapağında avucunuzdaki kelebek yazan bir kitap gördüm. İçeri girip kitabı aldım ve sahile yürüdüm. Kapağına baktım uzun uzun. Avucumuzdaki kelebek ne olabilirdi ki? Yıllarca bir tanrıyı sever gibi sevdim, değer verdim. Sevdan mıydı? Yoksa kaybettiğimi düşündüğüm umutlarım, hayallerim mi? Sayfaları dikkatle okumaya başladım. Etkileyici yaşam öyküleri beni olduğum zaman diliminden almış, farklı dünyaya götürmüştü. Birkaç saat içinde okuduğum bu kitap yeni bir dünyaya adım atmam için, benim için o vitrine konmuş gibi gelip buldu beni. Belki de ben buldum bilemiyorum. O gün bir karar verdim. Uğur böceği olacaktım. Ve kaybettiklerime üzülmek yerine başkalarına umut olacaktım. Kaybettiğimi düşündüğüm sevdiğimde beni görecekti, bilecekti. Birkaç ay sonra Uğur ve Cio olmuştum ve Tarsus Endüstri Meslek Lisesi'nde kendi hayatının lideri ol seminerim vardı. Çok heyecanlıydım. Salona girdiğimde öğretmenler ve öğrenciler hazır bekliyorlardı. Salon hazırlanıncaya kadar sahne arkasında kapattım gözlerimi ve kendime aynen şöyle dedim. Bu senin yeni umut ışığın, anlatacağın öykülerin burada bulunan insanlara da umut ışığı olması için buradasın. Gülümse ve başla. Semineri nasıl anlattığımı, zaman nasıl akıp geçtiğini fark etmedim bile. Öğretmenlerden ve öğrencilerden olumlu tepkiler aldım. Bu beni oldukça mutlu etti. Etrafımı saran öğrencilerin en çok merak ettiği ise kendilerinin uğur böceği olup olamayacağıydı. Beni en çok duygulandıran ise bir kız öğrencisinin bana yazdığı şu cümlelerdi. Ben seminerleri hiç sevmezdim. Buraya da öğretmenlerim istediği için geldim. İyi ki gelmişim. Anlattıklarınız öyle güzel ve anlamlı ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Belki bu seminerler taş kafalı olanlara en güzel cevaptır. Teşekkür ederim. Beni duygulandıran öğrenci yorumlarının yanı sıra bir de beni kahkahalara boğan yorumlar vardı. 15 yaşlarındaki erkek öğrencimizin yorumu aynen şöyleydi. Harika bir seminerdi. Öğretmenimiz konuya hakimdi. Ses tonu çok güzeldi. Kendisi de güzel. Zaten ben sarışınları çok severim. Tam benlikti. Yine beklerim. Rumus Hakan. Tarsus, Atatürk İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Yahya Bey seminer öncesi bana ne kazanıyorsunuz bu projeyle Aysel Hanım diye sorduğunda insan kazanıyorum dedim. Evet, insan kazanıyorum. Pırıl pırıl çocuklar kazanıyorum. Kazanıyoruz hep birlikte. Öğrendim ki kaybettiğimizi düşündüğümüz anda bile hayata tutunmak için mutlaka bir yol vardır. Önemli olan ışığı görebilmeyi istemek. Vazgeçmeyi değil, umut olabilmeyi seçmek. Yolumda ışık olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Aysel Çetin Tarsus Bildiklerimizin bilinmediği yerler. Sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak adına çok şeyler yapmak istedim. Birçok resmi kuruma başvurdum ama hiçbirinden yanıt alamadım. Tek başıma insanlarla iletişime geçip onlara bildiklerimi anlatmaya çalıştım. En azından bir şeyler yapmalıydım. Üniversite 3. sınıftayken bir gün fakültemizin girişinde Mox Ahmet Şerif İz gören afişini gördüm. Hemen standa gidip bilgi aldım. Doğru adımı atmak için aradığım rehberle görüşme zamanı gelmişti. Hava soğuk Sabancı Kültür Merkezi'nin önünde sıra halinde bekliyoruz. İçimiz üşümüş soğuktan. Ama biz seminer heyecanıyla pek farkında değiliz. İçeri girdik. Şerif Hoca öğrencilerle salonda sohbet ediyor. Bana garip geldi bu durum. Son derece mütevazi giyimli, esprili, kaprissiz bir şekilde öğrencilerin arasına karışmış bir seminerci. Hem şaşkınım hem sevinçli. İşte aradığım rehber, doğru insan. Hemen salona girdik. Yerimize oturduk arkadaşlarla. Sonra Şerif Hoca geldi. Oturdu yanımıza. Bayanlar protokolü kapatmışsınız dedi. Kısacık ama sıcık bir sohbetin ardından koşuşturmalar başladı ve Şerif Hoca sahnede. Seminer sonunda bu programda bizzat görev alan Uğur Böceklerimiz var dedi ve kısaca programdan bahsetti. Onlara teşekkür etti. Pek anlayamadım ama gönüllülük esası kısmı ilgimi çekmişti. Hemen not aldım. İnternette enikonu araştırdım. Nedir, ne değildir bu börtü böcek işi diye. Tam benlik bir projeydi. Hemen gönüllülük formunu doldurdum ve gönderdim. Seneye bir kez yapılan eğitimcinin eğitimi seminerini çok kısa bir zamanla kaçırmıştım. Yaklaşık bir sene bekledim semineri. Gelen kutumda izgörenakademi.com adresini görünce kalbim pırpır etti. Hemen açtım baktım kabul edilmişim. O anki mutluluğumu anlatamam. 31.10.2010 tarihinde yağmurlu bir pazar günü sabah 8.30'da indim trenden İzmit Karın'a. Kalbim ha durdu ha duracak. Güler yüzlü, sıcacık, sevgi dolu gözlerle karşıladılar bizi. Seminer sabahtan akşama kadar sürdü. Yorulmuştum. Bu tatlı yorgunluğun sonrasındaki güzel telaşlardan habersizdim. Hemen bir başarı hikayesi gönderdim. Ama endişeliyim. Ya beğenmezlerse ve bir yıllık bekleyişim hüsranla sonuçlanırsa? Neyse ki korktuğum olmadı. Hikayem kabul edilmişti. Sunum metni ve diğer dokümanlar gönderildi. Harıl harıl çalışıyorum metni. Sınıftaki yakın 2-3 arkadaşımdan söz aldım. İlk seminerleri onlara vereceğim. Duyan başka arkadaşlar da oldu. Biz de katılalım dediler. 7-8 kişiye verdim ilk seminerimi. Normalde sosyal faaliyetlere sık sık katılmaya gayret ederim. Bu nedenle pek heyecan olmaz bende. Ama bu sefer başka. Kalbim duracak dedim. Az kaldı. Arkadaşlarım çok beğendiler. Uzun uzun yorumlar yaptılar. Formları teslim ettim. Büyük bir görevi yerine getirmiş olmanın verdiği bir rahatlıkla ayrıldım. Sunum atölyesi sonunda sertifikamı aldığımda anladım nasıl önemli bir görevimin olduğunu. Vatan kanatlarımızın altındaydı artık. ''Uç, böcük, uç.'' İlk seminerimi mezun olduğum lisemde verdim. Hocalarım çok destek oldular sağ olsunlar. Yaklaşık 200 kişilik bir gruptu ve ben semineri tamamladığımda inanılmaz bir mutluluk yaşıyordum. Prokotölde hocalarım beni izlemişlerdi. ''Seninle gurur duyuyoruz, aferin kızıma.'' dediklerinde bir kez daha ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. Sonrası hızlı geldi. Tek tek gidip okul müdürleriyle görüşüyor. Hepsinden de olumlu yanıtlar alıyordum. 4. ve 5. sınıf öğrencilerim bile oldu seminer verdiğim. Her hafta bir okuldaydım. Bazı okullar 3-4 defa olsun, öğrencilerimizin hepsi yararlansın dediler. İnanılmaz bir mutluluktu benim için. Formları okurken zaman zaman gözyaşlarımı tutamıyordum. Biz neler yapıyormuşuz meğer demeden edemiyordum. Artık ülkemi daha çok seveceğim. Atalarımız bizim için neler yapmışlar. Ben de yapacağım diyenleri, seminer abla çok güzel şeyler anlattı, hayatı artık daha farklı bakıyorum diyenleri takip ediyordu. Seminer sonunda çocuklarımın gözlerindeki pırıltı, tüm koşuşturmaca, telaş ve yorgunluğumu alıp götürüyordu. Bize kimse böyle şeyler anlatmıyor, lütfen bir daha gelin diye yazıp her formun sonunda teşekkür ederiz dileklerini ekleyen gönüllü güzel çocuklarımı da unutmamalıyım. Seminer sonunda aldığım küçük mektuplar, bana özel yapılan resimler, sıcacık gülümsemeler ve canı gönülden edilen teşekkürlerle ağzım kulaklarımda ayrılıyordum okullardan. Her okula girebildiğim söylenemez tabi. Pek mümkün değil bizim okulda. Ama size maddi bir gelir sağlayacaksa ayarlamaya çalışırız hocam. Şimdi çok meşgulüm, uğraşamam diyen idarecileri unutamam. Ama onlar da şunu unutmasınlar. Ben kolay vazgeçmem, pes etmem. Hele de minik yüreklere ışığı götürmek gibi önemli bir görevim varsa. Sadece onların okullarındaki öğrencilere ulaşamadığım için üzülüyorum. Umarım bir gün bunu başarabilirim. Hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Hala hatırladıkça gözlerimi yaşartan bir olayı paylaşmak istiyorum. Üsküdar'da bir, bir ilköğretim okulundayım. Beşinci sınıf öğrencilerine seminer verdim. Seminer sonunda bir kız öğrenci geldi yanıma. ''Öğretmenim, size bir şey sorabilir miyim?'' dedi. ''Ben Hasan Tan çocuk yuvasında kalıyorum. Bize geldiniz mi acaba önceden?'' ''O güzel kızın bana bakışlarını anlatamam burada.'' Yüreğime saplandı. İçimden bir şeyler koptu. ''O gün söz verdim ona. Geleceğim.'' dedim. ''Şimdiki ilk adresim o güzel kızımızın kaldığı çocuk yuvasına gitmek.'' Hem belki beyaz uğur böceklerimiz orada bizim onları keşfetmemizi bekliyorlardır. Bildiklerimizin bilinmediği o kadar çok yer var ki, bildiklerimizin ışığıyla aydınlatılmayı bekleyen o kadar çok minik yürek var ki, bu yüzden uç uç böceğim yazdım. Uç her yere, dağ, tepe, bayır, kent, köy, yoksul, zengin demeden her yere uç. Kim bilir daha neler göreceksin. Ben çok kıdemli bir uğur böceği değilim. Ama olsun, böcek kardeşliğini ruhumda hissedebiliyorum ve son nefesimi verene kadar da sevimli bir böcek olarak kalmak istiyorum. Çünkü ülkem için yapacağım çok şeyler var. Belki her seminer verdiğim kişinin hayatında ciddi anlamda değişimler yapamadım. Ama en azından birinin hayatında bir şeyler güzel yönde değiştiyse o zaman çabalar boşuna değil demektir. Anlatacak çok şey var aslında ama ne kadar anlatırsam anlatayım Yaşanmadan bilinemeyecek şeyler. Ne demek istediğimi, neler hissettiğimi, neden bir şeyleri kelimelere sığdıramadığımı. Söyleyecek çok şey var dedim ya, en açık ve net olanı da şu aslında. Bu güzel ülkemizin bize ihtiyacı var. Hepimize ihtiyacı var. O halde harekete geçme zamanı. Beyda Topan, Kocaeli Ayrım Sonu, Sayfa 72 Ayrım 7, Sayfa 73 Sonsuz Bilgi Türkiye Uğur Böcekleri programı ile tanışmam 2019'un Şubat ayında fakültemizin panolarında eğitimcinin eğitimi ilanını görmemle başladı. Verimli geçen iki günün ardından programın ile ilgili kompozisyonumu yazmış, heyecanla Uğur Böceği seçilmeyi beklemeye başlamıştım. Kompozisyonum seçilmişti ve iki ay sonra sunum atölyesi gerçekleşecekti. Sunum atölyesindeki o beş dakikalık an bile benim için bir heyecan kaynağıydı. Kolay değildi onca insanın karşısında bir şeyler anlatıp dinlemelerini beklemek. O sırada programın faaliyetlerini Antalya ve çevresindeki illerde yürütmek için gönüllü bir yönetim kurulu seçileceği duyurulmuştu. Hiç düşünmeden başvurdum. Başka bir şey olsa bu kadar sevinir miydim bilmiyorum. Yönetim kurulunda eğitim sorumlusu olarak görev alacaktım. İlk toplantıya geç kalışımı... Ofisin kapısından nefes nefese içeri koşuşumu ve o günkü mahcubiyetimi hala hatırlarım. Toplantı gündemlerinin yer aldığı top defterimi de bir anı olarak saklamaya devam ediyorum. İlk iki seminerimi bir lisede vererek bir günde turuncu uğur böceği olmuştum bile. Üçüncü seminerimi ise Antalya ofisi çalışanlarıyla birlikte sosyal hizmetler çocuk esirgemi kurumuna bağlı bir kuruluşta vermiştik. Asıl zor olanı da oydu. Oradaki çocukların hayatlarına dokunabilmek için etkileyici bir sunum yapmalıydım. Onlara ailelerini hatırlatacak hikayeler anlatıp onları üzmemeliydim. Sabah erken bir saatte yola çıktık. Kurma vardığımızda uzun bir bekleyişten sonra semineri vereceğimiz salona geçtik. 13-18 yaş aralığındaki yaklaşık 15 kız öğrenci şaşkın ve uykulu bakışlarla içeri girmeye başladı. Benim için ilk moral bozukluğu o an başlamıştı. Dikkatlerini toplamam hiç kolay olmayacaktı. Neyse ki sunumun içinde yer alan oyunlar neşelerini yerine getirmeye başlamıştı. O gün çocuklara hediye etmek için yanımıza Süpermen ve Uğur Böceği kitabından birkaç tane almıştık. Sunumun sonunda bir kız yanıma gelip abla o kitabı benim için imzalayıp bana hediye eder misin? diyerek boynuma sarılınca ne kadar da duygulanmıştım. Nasıl geçtiğini tarif edemediğim bir sunumun ardından sunumla ilgili değerlendirmelerin yazıldığı kağıtlar tutuşturulmaya başlanmıştı elime. Yorumlardan anlaşılıyordu ki yüreklerine dokunabilmiştim. Yalnız birinin dışında. İçlerinden biri yanıma gelip abla sana sıfır puan verdim. Nedenini okuyunca göreceksin deyince ne diyeceğimi bilememiştim. Meğer sevinmeliymişim. Kağıtta abla ben sana sıfır puan verdim. Çünkü sıfır mı? matematikte sonsuzluğu simgeleyen rakamdır. Siz de bu anlattıklarınızda bize sonsuz bilgiyi verdiniz. Size çok teşekkür ederim yazıyordu. Nihayetinde seminerleriyle, etkinlikleriyle Türkiye Uğur Böcekleri programında yaşadıklarım hayatımın en güzel deneyimleriydi. Ceren Keçeli Antalya Bitmeyen Mücadele Benim Uğur Böceği olma hikayem 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde katıldığım bir etkinlikte Şerif Hoca ile karşılaşmamla başladı. Şerif Hoca'nın anlattıkları bana uzak olmayan, uğrunda kendi çapımda mücadele verdiğim şeylerdi. Arkamdan böyle bir projenin olduğunu bilerek hareket etmek bu mücadelede bana büyük destek olacaktı. Hemen eğitimlere katıldım. Makalemi yazdım. Eğitimcinin eğitimini de alarak bir uğur böceği oldum. İlk seminerimi vermek için inanılmaz sabırsızdım. Seminer vereceğim yerler çok önceden belliydi. Staj yaptığım okulda, fakültemde, memleketim Kars'ta birçok yer ayarlamıştım önceden. Ve o gün geldi... 27 Nisan 2018'de Turuncu Uğur Böceği belgemi aldıktan ve 3 günlük bir çalışmamdan sonra 30 Nisan akşamı Mehmet Akif Kız Öğrenci Yurdu'nda A Blok 705 numaralı odaya yakın arkadaşlarımı topladım. Odalarımız 6 kişilikti ve iki ranzanın arası. iki kişinin yan yana durmasına bile olanak vermeyecek kadar dardı. Hepimiz odadaki 3 ranzanın üst katına dizildik. Yurtkur, yurtkur Yazan lacivert battaniyelerin üzerine bağdaş kurdu herkes. Bu bizim Demet bu kadar heyecanlı ne anlatacak acaba diye merakla beklediler. Yataklar tamamen doldu. Sekiz on kişiyiz. Sığmayanlar alt ranzaya elleri yanlarda bana bakıyorlar. Cumhurbaşkanına köşkte bildiri sunmuş olan ben o an hiç heyecanlanmadığım kadar heyecanlandım. Çünkü anlatacağım şeyler gerçekten inandığım, benimsediğim ve dinleyenlerin de inanmasını canı gönülden istediğim şeylerdi. Eğer o akşam orada olan arkadaşlarımı inandıramazsam bu projeye şimdiye kadar verilen emeğe çok yazık olacaktı ve bunun sorumlusu da ben olacaktım. O akşam o odada ilk seminerime verdim. Alkış kıyamet yan odalardan gelip bakıyorlar doğum günü kutlaması mı var ne oluyor diye derin bir oh çektim. Bu işten de alnımın akıyla çıktım. Bu sadece bir başlangıçtı ve devamı mutlaka gelmeliydi. Hepimizin gözlerinde farklı bir anlam. Yattık, uyuduk o gece. Sabaha karşı müthiş bir mide bulantısıyla uyandım. Titriyordum. Tansiyonum çok düşmüştü. Bunu çok net hissediyordum. O da arkadaşlarım seferber oldular. Nane limon derken sakinleştim biraz. Sabah bir kalktım. Bütün kaslarım elektrik verilmiş gibi titriyor. ''Hastaneye kaldırıldım. Doktor, nörolojik bir sıkıntı var.'' dedi ve o günden sonra doktor doktor gezmeye başladım. 2011 yılının Mayıs ayına kadar rahatsızlığım inişli çıkışta bir seyir izledi. Neyse ki sonunda sorunun ne olduğu bulundu ve teda tedavi oldum. Haziran ayında Gümüşhane Üniversitesi'ne atandım. Ama içimde bir yerde hep uğur böcekleri vardı. Torula geldim, dersler başladı. ''Okulumuzda projeksiyon yok.'' Konferans salonu yok, bilgisayar laboratuvarı yok. En önemlisi öğrencilerin kalacakları yurt bile yok. Öğrencilerin memleketlerine geri dönmemeleri için büyük bir mücadele verdik. Belediyeden halka anonslar yaptık. Kiralık ev, kullanmadığınız eşya varsa meslek yüksek okuluna getirin diye. Kaydını yaptıran 180 öğrenciden 120'si kalmıştı bizimle. Öğrencilerimizin neredeyse yarısı gerçek anlamda fakir, yokluk içinde büyümüş ve evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki bu okula şu düşünceyle gelmişler. Orası üniversite, orada devlet bana yurt verir, burs verir. En azından iki yıl biraz rahat yaşarım. Okul bittikten sonra zaten bir mesleğim olur, iyi kötü bir iş bulur, kendimi kurtarırım. O kadar farklı şeyler gördüm, öyle gerçeklerle yüzleştim ki. Allah beni büyük bir sınavdan geçiriyor dedim. Bu sınavı da başarıyla geçmek için elimden geleni yaptım. Kurtarabildiğim kadar deniz yıldızını denize attım. İlk dersim salı günü bir A sınıfı. Ders bilgisayarı ama Laboratuvar yok. Boş mu geçecek ders diye düşündüm ve hayır olmaz dedim sonra. Benim bir hayalim vardı ve bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Öğrencilerim zaten Turul'a geldiklerinden beri çok sıkıntı yaşamışlardı. Biraz morale ihtiyaçları vardı. Kalacak yer aramaktan, bu iki dağın arasında nasıl yaşayacağız diye düşünmekten okuyacakları okulu ve ne olacaklarının cevabını unutmuşlardı. Onlara geleceklerini hatırlatmam gerekiyordu. Bir uğur böceği olarak onlara kendi hayatınızın lideri olun seminerini verdim. Seminer bitince gözlerindeki ışığı gördüm. Okul ilk kez eğitime başladığı için eksiklerimiz ve yapmamız gereken işler çoktu. Daldık işlerin yoğunluğuna. Geçti zaman. Bir gün öğrencilerim derste şunu söylediler. Hocam, hani bize bir seminer vermiştiniz ya uğur böcekleriyle ilgili. O projeden biri geliyormuş üniversiteye. Ahmet Şerif İzgören. Lütfen götürün bizi hocam. O kadar mutlu oldum ki. Siz bana bırakın ben hallederim dedim. Afişte sorumlu kişinin adının Taşkın Kılıç olduğu yazıyordu. Taşkın aradım ve eski bir uğur böceği olduğumu söyledim. Torul Gümüşhane'ye yarım saat uzaklıkta. Öğrencilerimiz gelmeyi çok istiyorlar. Bir araç ayarlayabilir misiniz? Aksi takdirde yol masrafı kişi başı 10 TL. Öğrenciler karşılayamayabilirler dedim. Kırmızı bir uğur böceği olduğumu öğrendiğim Taşkın hocam hemen harekete geçti. Ve Şerif Hoca ile öğrencilerimi bir araya getirmek mümkün oldu. Şerif Hoca seminer salonunda benden top hakkında bilgi vermemi istediğinde çok gururlandım. Ve sonrasında öğrencilerimden büyük tepki aldım. Neden şimdiye kadar bizi bu projeden bahsetmediniz hocam? Dediler. Haklıydılar. Kolları sıvadım. Okulumuzun hala bir konferans salonu yoktu. Aynı bahçede olan lisenin müdüründen rica ettim. Ve konferans salonları istedim. ''Eğer bize de aynı semineri verirsen salon senindir.'' dedi. Memnuniyetle kabul ettim. Hem kendi öğrencilerime hem de lise öğrencilerine ve öğretmenlerine seminleri verdim. Şunu anladım ki, insan bir şeye gerçekten gönül vererek başlarsa, ne kadar zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, bir gün geliyor ve o şey her neyse tekrar karşınıza çıkıyor ve mutlaka tekrar başlaman gerektiğini hatırlıyor.'' Uğur böceği hikayemin bir gün kaldığı yerden devam edeceğinden emindim. Ama torulda, ama başka bir yerde. Sağlığım el verdiği sürece uçmaya devam edeceğimden şüphem yok. Değerlendirme formlarında beni en çok etkileyen yazıyı da burada paylaşmak istiyorum. Esra Kaya şöyle yazmış. Hayatının 5 yılını hastanede geçirmiş biri olarak en başta ailem olmak üzere hiç kimse okuyabileceğime inanmazken ben mücadele ederek başarıya yaklaştığıma inandım. Bu seminerde de bu mücadelenin bu kadar güzel anlatılması muhteşem. Bir sunum ancak bu kadar eğitici ve bu kadar güzel anlatılır. Tebrik ediyorum. Demet Kurtbaş, Kars Hissetmek ve hissettirmek benim için çok anlamlı olan iki yerde tup semineri vermenin mutluluğunu her an yaşıyorum. Bu anı yaşamama fırsat verdikleri için başta Ahmet Şerif İzgören hocama ve Rabia hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bunlardan biri Türksel Akademinin YGA Akademi ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu Hayal Ortağım olmak ister misin projesi kapsamında görme engelli arkadaşlarımızın dinleyebilmesi için yaptığım seslendirme. Seminerin içinde yer alan her konuyu hissettirilmesi gereken tüm o duyguları önce hissederek yaşamak, yaşatabilmek müthişti. Anladım ki karanlıkta yaşayıp hiçbir şey görmeyen insanlar bizleriz. Gelen tepkileri ve dinlenme oranlarını gördükçe yaptığınız işin nasıl doğru ve ihtiyacı olan kişilere ulaştığının farkında olmak bir o kadar da kıymetli. İkinci seminerimi 16.01.2013 tarihinde orta öğrenimini tamamladığım okulum Yunus Emre Kız Meslek Lisesi'nde 9. ve 10. sınıflarda okuyan öğrencilere verdim. Semineri vermeden bir hafta önce okul müdürü ve rehber öğretmenlerimle sohbet etme fırsatı buldum. Sohbet esnasında öğrencilerin sıkıntılarını ve rehber öğretmenlerinin gözlemlediği sorunları ve beklentilerini öğrendim. Rehber öğretmen şunu söyledi. Öğrencilerin kendi farkındalıklarını bilmeleri ve fırsatları değerlendirmeleri konusunda eksiklikleri var. Bununla birlikte kendi aralarında dostluk ve güvenle ilgili sıkıntılar da oldukça fazla. Bunu duyduğum an işte bu tam onlara göre dedim. Yapacağım ön hazırlık çok daha fazla önem kazandı. Çünkü kendi hayatının Lideri Ol seminerine layıkıyla hazırlanmak, en etkili biçimde sunmak ve unutulmaz anlar yaşatmak en önemli görevlerimdendi. Sonunda seminer zamanı geldi. Öğrencilerle buluşmak, onların gözlerini kırpmadan dinlemesi, anlattığım her konuda kafa sallamaları ya da yanındaki arkadaşlarına bakarak gülümsemesi, başını sallayarak onay vermesi ve anlatılan her hikayede vermek istediğim mesajı aldıklarını bilmek hayatımda yaşayacağım en önemli, en unutulmaz anlarımdan biri. Seminer sonrası öğrencilerin, biz de sizin gibi olmak istiyoruz, biz gönüllü olarak ne yapabiliriz? Bizler bu projede yer alamaz mıyız? Soruları hala gelmeye devam ediyor. İzgören Akademi ailesi, Bizlere bu mutluluğu yaşattığı için her birimiz çok şanslıyız. Bizler de bu kutsal görevin daha çok farkına vararak toplumsal bilinci artırmak ve faydalı olmak için durmadan, yılmadan bilgiyi ulaştırmaya devam edeceğiz. Gönüllülüğün esas olduğu kurumumuzda hiçbir karşılık beklemeden karşımızdaki insanların hayatlarına temas edebilmek, kararlarında etkili olabilmek emin olun eşi benzeri olmayan bir mutluluk. Bir damla su olmaya devam edelim. Eda Yılmaz Ankara Farkındalık Yaratmak Şerif Hoca ile tanışmak için ofisinde ziyaret etmiştim kendisini. En gerçek hihaliyle karşımdaydı. Tüm yazdıkları ve yaptıklarıyla yaklaşık 8 yıldır takip ediyordum onu. İlk okuduğum kitabı şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandırdan. Bir artık ben de yalnız değilim. Çünkü o da aynı benim gibi düşünüyordu. Söyledikleri benim için çok doğaldı ve okuduğum her kitabını hem çevremdekilere hem öğrencilerime okutmaya çaba gösterdim. Birine bir hediye alacaksam onun kitaplarını ilk tercihlerim oldu. Çünkü bilginin ışığını yaymak ve paylaşmak için onlara benim çocukluğumun neredeyse sembolü olan Uğur Böceği ile yaklaşmak, anlatmak gerekiyordu. Ve bunlar tesadüf değildi. Verdiğim her seminerden sonra saygım ve hayranlığım arttı. Çünkü projeyi akıl etmek ve yaşatmak bütün bir işti. Girişimcilik örneğiydi. Bunu akıl edemediğim için, etsem de cesaretim olmadığı için projeye hizmet etmeye adadım kendimi. Emeği olan herkesi kutluyor ve alkışlıyorum. Elçin Balcı, Kayseri Ayrım Sonu, Sayfa 80 Ayrım 8, Sayfa 81 Bir Tup Gönüllüsünün Öyküsü Türkiye Uğur Böcekleri programı ile yaşam yolumun kesişmesi 2008 yılının Mayıs ayına tekabül etmekte. İlginç bir tesadüf eseri Hacettepe Üniversitesi Kişisel Gelişim Topluluğu Kişisel Gelişim Günleri kapsamında beden dili seminerine katılmıştım. O dönem üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. Yani hayat yolumun epey başındaydım. Konuşmacıyı dinlediğimde... Onun doğal duruşundan dehşet etkilendim ve yıllardır beklediğim bir gücün kapımı çaldığını hissettim. Daha sonra başkaları tarafından senin için Tup nedir diye sorulduğunda tereddüt etmeksizin verdiğim cevabı o gün kodlamıştım zihnimde. Tup benim dönüm noktam. Şeref Hoca seminerinin sonunda Türkiye Uğur Böcekleri isminde bir programdan bahsetti. Ve istersek bizim de programda gönüllü olabileceğimizi söylediğinde yüreğimin gülümsediğini hatırlıyorum. İşte böyle başladı benim TUP öyküm. Herkesin bir öyküsü vardır. Benim yaşam öykümün önemli bir basamağında TUP inşa etti. Öykünün diğer saç ayağı da aslında çok ilginçti. 2008 yılı benim hayatım boyunca geçirdiğim en karanlık yıldı. Ta ki Mayıs ayına kadar. 2008 yılı Mayıs ayında Gazi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2 günlük eğitimcinin eğitimi seminerine katıldım. Ve sonunda ben de gerçek bir gönüllü oldum. Cezaevlerine, yetiştirme yurtlarına, okullara, kendi hayatınızın li lideri olun seminerini vermek için gitmeye başladım. Bu deneyimleri anlatırken doğru sözcükleri seçmekte bile zorlanıyorum. Hayatımın en kötü döneminde olmama rağmen insanların karşısına çıkınca yaşadığım bütün kötü olayları unutuyor, insanlara umut olurken ben de umutlanıyordum. Toplum tarafından anormal olarak nitelendirilen, toplumun dezavantajlı kesim olarak görülen cezaevlerine ve yetiştirme yurtlarına gitmenin benim açımdan çok büyük anlamları vardı. Yaşam anlayışımı, ideolojimi şekillendirdiğim dönemlerde kendime en sık sorduğum soruların başında kim normal, kim anormal geliyordu. Toplumsal düzenin dışına ittiğimiz cezaevindeki, yetiştirme yurdundaki insanlar mıydı gerçekte anormal olan? Yoksa toplumsal sistemin hastalıklı bölümünün fonksiyonel bir parçası olup tamamen bireyci kültürün göçüğü altında kalmış postmodern insanlar mıydı? Farz edelim ki o insanlar gerçekten dezavantajlı. Bu durumda bilgiye ve diğer pek çok şeye kolay erişebilen insanların onlar için bilgisel, maddi gibi anlamlarda ellerinden geleni yapması gerekmez mi? Evet bu konu tartışmalıdır ama şüphe götürmez ki gerçek vardır ki o da bilenin bilmeyene karşı sorumlu olduğudur. Hayatımın o dönemine kadar yani uğur böcekleriyle tanışana kadar bu işi %100 görev ahlakıyla tamamen karşılıksız olarak yapan başka bir sosyal sorumluluk projesiyle karşılaşmamıştım. O yüzden top benim dönüm noktam. Yetiştirme yurtlarına gidip o çocukların Elif ablası olmanın, Onlara bir şeyler paylaşmanın kelimelerle tarifi yok. Yeni insanlarla tanışmak, seminerler vermek beni hayata bağlıyordu. Karşılıklı bir etkileşimdi bu. İnsanların gözlerinin içinin parladığını görünce benim de gözlerimin içi gülüyordu. Beni tanıyan herkes bende, bendeki değişimi çoktan fark etmişti. Programda... Seminer gönüllüsü olmanın yanında 2009-2010 yıllarında iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım. Yani programın mutfağındaydım. Bu durum benim için çok ayrı ve kıymetli bir deneyimdi. Kurumlara seminer vermeye gittiğimde en çok karşılaştığım sorun kurum yöneticilerinin yaşım sebebiyle semineri benim verebileceğime inanmamaları olurdu. Yönetici, siz mi vereceksiniz semineri? Ben, evet, telefonda görüşmüştük ya. Ben Elif, yönetici. Hmm, Elif hanım, siz misiniz? Seminer sonrası tablo çok daha farklı olurdu. Seminer vermeye gittiğim kurumlar arasında en çok mutlu ayrıldığım yerlerin başında yatılı ilköğretim bölge okulu gelirdi. Sosyoekonomik durumu göreli olarak düşük. Birçok olanağa şehirde büyüyen çocukları oranla daha az erişim imkanı olan çocuklar bana hep çocukluğumu hatırlatırdı. Onların aypunu yoktu. Belki ya da en güzel yaşam olanaklarına sahip değillerdi. Ama o kadar güzel dinliyorlardı, o kadar içten paylaşıyorlardı ki o kurumlarda yaşadığım duygusal tatmini tarif bile edemiyorum. Adeta topla büyüdüm ve TUP'un bana verdiği enerjiyle üniversite yaşamımda birçok başarıya sahip olarak kendi sınırlarımı açtım. Bizim değerlerimizi belirleyen ne bilgimizdir, ne statümüzdür, ne de sahip olduğumuz eşyalardır. Bunları ne kadar paylaştığımızdır önemli olan. Bilgi de mutluluk gibidir. Paylaştıkça büyür, güzelleşir. Kaldırıp atmak da, mülk etmeye çalışmak da, Kendilerini eşyaların sahibi zannedenlere mahsustur. Oysa sahipleri değil, sadece hikayeleri vardır eşyaların. Ve zaman zaman bu hikayeler onlara bulaşan insanlara sahip olur. Elif Şafak Bit Bitpalas 347 Bilgi de yukarıdaki alıntıdaki anlama sahiptir benim için. Bilgi ihtiyacı olanlara aktarılmak için vardır. Onu ne kadar paylaştığımızdır önemli olan. Yıl 2012 Yarın, öbür gün ve diğer günlerde olacağı gibi ben halen gönüllüsü olmaya devam ediyorum. Elif Aydın, Ankara Bir kitap okudum. Hayatımda hiçbir şeyin yolunda gitmediği, sıkıntılı, zor bir dönemimde arkadaşlarımdan Volkan'ın Emel Aloku senin benden daha çok ihtiyacın var bu kitaba diyerek şu hortumlu dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabını önüme koymasıyla tanışmış oldum projeyle. İlaç gibi geldi derler ya aynen öyle oldu. Hiç tanımadığım insanlarla, hiç bilmediğim hayatlarla tanıştırdı beni. Sonra eğitimci eğitimi, sunum atölyesi ve turuncu uğur böcekliği geldi. 6 Mayıs 2010'da Ankara'dan Leyla'cığımla bir telaşla çıktık yola. Gece yarısı vardık Karaman'a. Taksiyle kalacağımız oteli bulduk. Bulduk ama kapı duvar. Gece yarısı bilmediğimiz bir şehirde bir otel kapısında iki kızcağız. Bir süre cama pencereye tıkladıysak da bundan bir sonuç alamayacağımızı anlamamız uzun sürmedi. Son ampuller yandı tabi. Yan otelden yardım istedik. Sağ olsunlar hemen yardımcı olmaya çalıştılar. ''Önce bizim yöntemlerle, sonra da telefonla. Ruslarla eğlence vardı. Yukarıdadırlar, duymamışlardır.'' diyorlar bir taraftan da. ''Leyla bana bakıyor, ben Leyla'ya. Akıllardan bir şey geçiyor, belli ki. Ruslarla otel odasında eğlence. Nereye düştük biz ya? Sonraki gün öğrendik ki.'' ''Rusya'dan öğrenciler gelmiş. Kardeş okulları varmış Karaman'da. Bu küçük aksaklıktan sonra yerleştik odamıza. İçim kıpır kıpır. Sonraki gün ilk seminerimi vereceğim. Heyecan, telaş hepsi bir arada. Ya unutursam? Ya unutursam ne anlatacağımı? Ya yapamazsam diyorum bir taraftan Leyla'ya. O da yol boyunca yaptığı gibi beni rahatlatmaya, sakinleştirmeye çalışıyor. Emelciğim bir şey olmaz.'' ''Anlatacaklarını senden başka kimse bilmiyor. Unutursan da fark etmeyecekler.'' diyor sağ olsun. Midemdeki kramplar eşliğinde zar zor uyumaya başladım. Ertesi sabah erkenden uyandık. İlk seminerimizi Karaman Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda verdik. Müdür bey ve değerli öğretmenlerimiz çok sıcak karşıladılar bizi. Seminer çıkışında çok daha sıcaklardı. Sonrasında 2-3 saatlik bir boşluğumuz oldu.'' Hilmi Bey sayesinde onu da Özel Babaoğlu İlköğretim Okulu'na seminer vererek doldurduk. Son seminerimizi de Karaman Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde vererek sonlandırdık Karaman maceramızı. 7 Mayıs 2010 o gün Karaman'da 3 seminer verdik. Gün sonunda Leyla da ben de adeta mutluluk sarhoşuyduk. Ankara otobüsüne biner binmez seminer değerlendirme formlarımızı okumaya koyulduk. Uğur böcekleri bilir, seminer vermek kadar heyecanlıdır seminer değerlendirme formlarını okumak. Seminer boyunca kah merak, kah heyecanla ışıldayan o gözleri görür, küçücük yüreklerin çırpıntılarını duyar gibiyim yeniden. O minik eller, kargacık burgacık neler yazmışlar. Okurkenki mutluluk nasıl kelimelere dökülür de ifade edilir, inanın bilmiyorum. Bir garip sıcaklık doldu içimize, yol boyunca durmaksızın gülümsedik, muavin gidip gelip tuhaf tuhaf baktı ama neden olduğunu hiç anlamadı. Ona da gülümsedik. Hayatın sadece mutlu olduğunuz anlardan ibaret olduğunu varsayarsak, o gün hayatıma bahşettiğim en güzel armağanlardandı. İzniniz olursa buradan öncelikle bu güzel günün her anında yanımda, heyecanıma, telaşıma, gülücüklerime ortak olan uğur böceklerimizden canım arkadaşım Leyla'ya Karaman'da bulunmama vesile olduğu için BİFA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necati Babaoğlu'na Karaman'a gitmemize yardımcı olduğu için ve boynumdan çıkarmaya kıyamadığım zarif hediyesi için Özel Babaoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Sevgili Hilmi Erdoğdu'ya gün boyu eşsiz sohbetiyle bizi eşlik ettiği için Superman ve Uğur Böceği kitabından okuduğumuz rahmetli arkadaşı Seyfi Alanya'nın hikayesini gözleri dolu dolu anlatmanın da ötesinde adeta anlatırken yaşattığı ve birinci ağızdan dinleme şansı verdiği, kendi kitaplığından çıkartıp hediye ettiği kitapları ve daha sayamadığım birçok şey için Uğur dershanesinden Ali Bey ve değerli rehber öğretmenlerine alakaları ve hoş sohbetleri için çok ama çok teşekkür ederim. Emel Tekin, Ankara Benim güzel ailem, Türkiye Uğur Böcekleri programı ile lise ikinci sınıfta tanıştım. Şu hortumlu dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabını okurken, kitabın sonunda yer alan top hakkındaki bilgi dikkatimi çekmişti. Programı araştırdım, ulaşmaya çalıştım. Birçok adrese e-posta göndermiştim. Benimle iletişime geçmeleri harikaydı. Ağabeyim, seninle mi uğraşacaklar? Sana da mı cevap yazacaklar? Derken beklediğim mesaj gelmişti. Dünyalar benim olmuştu. Bir yandan ergenliğin tam ortasındaydım. Kimlik arayışı içindeydim. Hayatın bir anlamı olmadığını düşündüğüm zamanlardı. Top benim dünyamı aydınlattı. Uğur böceklerini okuluma davet ettim. Onların yaydığı bilgi ışığı benim ve arkadaşlarımın yollarını aydınlattı. Arkadaşlarımın ve diğer okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerin de bu bilgi ışığından yararlanmasında... Köprü görevinde olmak güzel bir duyguydu. Var olduğumu hissediyordum. Bilgi ışığının yayılmasında küçük de olsa bir şeyler yap, yapmak kendimi iyi hissettiriyordu. Bu hayatta ben de varım dedirtiyordu. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken gittiğim üniversitede şehirde kendimi uğur böceği olarak seminerler verirken hayal ediyordum. Sınava girdim, üniversiteyi kazandım. Kocaeli'ye yakın olmam benim için avantaj oldu. Yurtta yan odadaki arkadaşlarıma top ile ilgili ilgilendiğimi söylenmiştim. Bir arkadaşımın arkadaşı da ilgileniyormuş. Üniversiteye yeni gelmiş olmanın tedirginliği varken top ile ilgilenen bir kişiyle tanışmak cesaret vericiydi. Yurtta ve sınıfta birçok arkadaşıma toptan bahsediyordum. Kocaeli'nde düzenlenen eğitimcinin eğitimine birçok arkadaşımla katıldık. O gün unutulmayacak günler arasında yerini aldı. O gün yüreklerimizde macera, aksiyon yaşattık. Yüzümüze kahkahayı, gülümsemeyi, neşeyi yaydık. Başımıza da bilgi küpünü yerleştirdik. Sıra seminer vermeye gelmişti. Sunum atölyesine katılmadan önce yurttaki kızlara seminer vermeye çalışmıştım. Onları tanıdığım halde çok heyecanlanmıştım. Sunum atölyesinde aldığım bilgilerle ve yaptığımız etkinliklerle bakış açımda değişme oldu. Araya final sınavları girdi ve yarı yıl tatili oldu. Üniversitem diğer üniversitelere göre bir hafta önce tatile girdi. Eve döndüm. Arkadaşlarım daha gelmemişti. Sabahları uyanınca her gün evimizin bahçesine iniyordum. Ve limon ağaçlarına kendi hayatınızın lideri olun seminerini veriyordum. Ayna karşısında seminer vermek yerine, doğa karşısında seminer vermeyi tercih ettim. Hava şartları da uygundu. Günlük güneşlikte. Bir gün yurt sevgisinden bahsediyordum. Bir gün girişimcilikten. Annemlere diyordum ki, ''Bu ağaçlar seneye öyle güzel meyve verecekler ki aklınız hayaliniz şaşacak.'' Üzerinden bir sene geçti. Az önce anneme sordum. ''Anne, limon ağaçları bu sene nasıl meyve verdiler?'' Annem, çok güzel, sarımum gibi oldu limonlar, demesin mi? Seminer değerlendirme formunu bu sene keyifle, gönül rahatlığıyla doldurduk. Tup, samimi, içten, saydam neşe, sevgi dolu bir aile ve ben de bu ailenin içinde olmaktan, bu program bünyesinde bilgi ışığını yaymaktan çok mutlu ve huzurluydum. Faydalı bir şeyler yapmak, bir insanın hayatına dokunmak, gözlerindeki o ışığı görmek anlatılmaz, yaşanır duygulardan biridir. Bu programla tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Programla birlikte birçok uğur böceğiyle tanıştım ve geleceğe dair umudum daha da arttı. Gülümsemeyi unutmayın. Esin Yabacı Sakarya, Çınar Ağacı. Tam tarihi hatırlamıyorum. Sanırım 2009 yılının ilk aylarıydı. Cezaevine seminere gitmiştik. Karşımda ilk defa bu kadar mahkum vardı. Ve ben onlara güvenilir insanlar olmaları gerektiğini, yaratıcı olmalarını, insanlarla iletişime geçmeleri ve ön yargılı olmamaları gerektiğini anlatıyordum. Yaratıcılık anlatırken kredi kartlarıyla ilgili birer örnek verdim ve herkes gözümün içine bakarak güldü. Sonradan öğrendim ki tutuklulardan bir kısmı kredi kartlarına kendi geliştirdikleri bir sistemi uygulayarak dolandırıcılık yapmışlar ve o yüzden mahkum olmuşlar. Sen kime yaratıcılık anlatıyorsun der gibi oldu bakışlar benim için. yargı konusuna gelince ben daha seminere başlamadan önce katılımcıların bir kısmı semineri sen mi vereceksin senin yaşın kaç demişlerdi. Söylemeyenler de duygularını gözleriyle ifade etmişlerdi. Seminer bittiğinde ise bu uğur böcekleri ne güzel bir şey demişti ismini hatırlayamadığım bir amca ve bana yaşımı soran kişi. İşte ben asıl o zaman yıkmıştım yargılarımı. Çünkü seminer öncesinde bu grup nasıl bir şeyler öğrenecek demiştim içimden. İnsanlarla iletişime geçin, onları dinleyin dediğimde ben yaşlarda bir arkadaş El kaldırdı ve şunları söyledi. Kime selam versek borçlu çıktık. Elimize verdik kolumuzu alamadık. Ben daha nasıl insanlarla iletişime geçeyim? Korkuyorum. O an ne söyleyeceğimi bilemediğim anlardan biriydi. Sonra seminerin sonunda İbrahim amca kalktı ve unutamadığım bir konuşma yaptım. Fatih ben oğluma kefil oldum ve oğlum borçlarını ödemediği için buradayım. Oğlum borçlarını hala ödemiyor ve Maalesef ki beni ziyarete de gelmiyor. Ben bu yaşımda bunca hastalığıma rağmen burada yatıyorum. Bu saatten sonra artık benden geçti. Hiçbir şey yapmam derken siz geldiniz. Ve birçok şey anlattınız bu yaşınıza rağmen. Nasıl ki çınar ağacı yılların birikimine sahipse... Ben de tıpkı onun gibi birçok hayat tecrübesine sahibim. Bundan sonra ben de sizler gibi hayat tecrübelerimden öğrendiğim ne varsa insanları anlatacağım. Gelecekten gençlere hiçbir umudum kalmamıştı. Sizleri görünce artık daha da umutluyum. Yolunuz hep açık olsun. Programda bir buçuk yılda 3000'den fazla kişiye seminer verdim. İki dönem Akdeniz Bölgesi Başkanlığı yaptım. Bu süre içinde Antalya ayağında programın ayaklarının üstünde durmasını sağlamak ekip olarak en büyük başarımızdı. Ben 2005-2010 yılları arasında iki üniversite okudum aslında. Birincisi Akdeniz Üniversitesi'nde iktisat, ikincisi TUP. Bugün Antalya'da birçok kapıyı çekinmeden çalabiliyorsam bu üniversite eğitimim sayesinde. Ama çaldığım kapılarda işler başarabiliyorsam da bu da TUP sayesinde. Fatih Özmen, Antalya. Ayrım sonu sayfa 90. Ayrım 9 sayfa 91. Uçmadık yer kalmasın. Bu programda yer alma arzum benim kendi varoluşumu sorgulamamla başladı. Ben her insanın kendi olarak yaratılmasının, yaşadıklarının bir anlamı olduğuna inanıyorum ve bu doğrultuda kişiye en çok anlam katan şeyin ise değerleri olduğunu düşünüyorum. Seminer vermenin en tatmin edici yanı geri dönüşünün en değerli şeyle karşınızdakinin gözlerinin gülüşü ile olmasıdır. Tamamıyla menfaat beklemeden bir amaç uğruna yapılması ise mükemmel bir duygu yaşatıyor. Günümüzde selam verirken bile karşılık aranıyor. Böyle bir zamanda böyle gönülden yapılan işlerin daha da anlamlı olduğuna inanıyor ve tüm uğur böceklerini yürekten tebrik ediyorum. Her yere aydınlık götürmemiz, uçmadık yer bırakmamanız dileğiyle. Fatma Şahiner, Kayseri Yapboz'un bir parçası olmak. Türkiye Uğur Böcekleri programının adını her duyduğunda heyecanlanan, önüne gelen herkese deneyimlerini anlatan, ulaşılan sayıyı duydukça göğsü kabaran, işte bizim programımız diyen yüzlerce kişi varsa, işte ben de onların en başında geliyorum diyebilirim. Ben ilk Kırmızı Uğur Böceklerinden ve programın ilk yönetim kurulu başkanlarından Fulya, Hacettepe Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunuyum ve İstanbul'un önde gelen kolejlerinden birinde sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Aynı zamanda bir gazetenin köşe yazarı, uluslararası bir kulübün yönetim kurulu üyesiyim. Bundan yaklaşık 7 yıl önce bu programı adım atan tek ekip liderimiz elimizden tutarak bizi de yanına kattı. Verdiği bir seminerin bitiminde anlattı proje bende. O uğur böceği ben olmalıyım düşüncesi uyandırdı. Kişisel gelişim dünyasında eğitimden eğitime koşacak, öğrendiklerimiz ışığında bizler de birer uğur böceği olacaktık. Duyduğum heyecanla, soluğu düzenlenen ilk eğitimcinin eğitimi programında aldım. Bu sosyal sorumluluk projesi artık benim de sosyal sorumluluğumu olu vermişti. İlk işim deprem bölgesi olan Düzce'de depremden yeni çıkmış yüze yakın insanı bir araya getirerek onlara iletişimi, mücadele ruhunu, yaratıcılığı, hoşgörüyü, özgüveni anlatmak oldu. Gözlerindeki ışık bana vurdukça uğur böceği olmanın haklı gururunu yaşamaya başladım o gün. Hayatımın bir dönüm noktası olmuştu. Zamanımı birçok üniversiteli genç gibi gezip eğlenerek, sadece tüketerek geçirmek yerine daha fazla kişisel gelişim yazıları okuyarak, bulduğum her eğitime girerek öğrendiklerimi insanlarla karşılıksız paylaşarak geçirdim. Bu yüzden çoğu kez arkadaşlarımın alay konusu oldum bile. Fulya sınıf öğretmeni olacak, sonra dünyayı kurtaracak. Evet, belki henüz dünyayı kurtaramadım ama onlarca kişinin hayatını kurtaracak şeyler yaptım diyebilirim. Bilginin ışığı... Yaymaya geliyoruz sloganımızla çıktık yola üniversitelere hastanelere dershanelere gençlik eğitim merkezlerine çocuk esirgeme kurumlarına cezaevlerine köylere bilginin ışığını yansıttık oradaki insanlara dokunduk sadece kendime değil başkalarına faydalı olma düşüncesi beni öyle heyecanlandırıyordu ki kendimi koca bir bütün tamamlayan küçük bir yapbozun parçası gibi hissediyordum. İnsan var dokunduğu şeye değer katar, insan var dokunduğu şeye değer kaybettirir demiş Şerif Hocam bir seminerinde. Ben dokunduğu şeye değer katanlardan olmayı tercih ettim. Sahip olmamız gereken değerlerle ilgili öğrendiğim her şeyi, yaşadığım deneyimleri, başta ihtiyacı olanlar olmak üzere herkesle karşılık beklemeden paylaşmak prensiplerimden biri haline gelmişti. Bu program, yaşıtlarıma kıyasla daha erken yaşlarda kendimi geliştirme fırsatı bulmamı sağladı. İhtiyacı olanları tespit etmek ve onlarla bildiklerimizi paylaşmamızı sağlayacak bir seminer organize etmek, yurt dışında gerçekleşecek faaliyetler planlamak, onlarca bazen yüzlerce kişinin önünde konuşma yapmak, toplantı yönetimi, takım çalışması, beden dilini etkili kullanmak gibi becerilerimizi geliştirmemizi ve bu gelişimi sürekli canlı tutmamızı sağladı. Üniversiteden mezun olduğumda mesleğim için en iyi denilebilecek kuruma kolayca girmem, sonrasında uluslararası bir kulübe kurucu başkanlık yapmam, farklı şehirlerden ve meslek gruplarından dostluklar edinmem, farklı kuruluşlara kişisel ve kurumsal gelişim eğitmeni olarak davet edilmem, başta hesap etmediğim ama zamanı geldikçe ortaya çıkan kazanımlarım oldu. Bugün sadece mesleğini icra edip hayatını sürdüren, kendi kendine fayda sağlayan biri olmayıp, sivil toplum kuruluşlarına liderlik ederek projeler üreten, toplumda ihtiyacı olan kişileri tespit edip onlara bilginin ışığını yayan bir uğur böceği olmak sizi de yapbozun parçası yapar. Başlangıçta, hepimize eşit olarak verilen tek şey zamandır. Herkesin gününü 24 saat, 1 saati 60 dakikadır. Bunu nasıl değerlendireceğiniz tamamen sizin elinizdedir. Bütünün içinde kaybolup gitmek yerine, bütünün vazgeçilmez bir parçası olmak için Uğur Böceği olmak benim hayatımda verdiğim en doğru kararlardandı. Türkiye Uğur Böcekleri Programı ailesinde kuruluştan bu yana yer alan herkese ve ailemizin kurucularına en derin sevgilerimle, bilginin ışığı hiç sönmesin. Fulyetemiz İstanbul İlk izlenim, arkadaşlarımızla Ankara L-Tipi cezaevindeki koğuşlara sırayla seminer veriyorduk. Birimiz anlatırken diğeri seminer salonunda mahkumların hemen önündeki sandalyelerde oturuyordu. Ben çantamı sandalyenin arkasına asmıştım. Seminer sırasında tüm vücudu dövmeli, biraz korkutucu bir mahkum omzuma dokunarak ''Bacım çantanı niye buraya koydun? Allah'tan kapkaççılar koğuşunda değilsin. İstersen öne al.'' dedi. Duyduğum minnetle teşekkür ederek çantamı önüme aldım. Seminer sonrası gardiyanlardan birine o koğuştaki mahkumların suçlarını sorduğumda gülsem mi ağlasam mı bilememiştim. Tecavüzcüler demişti gardiyan. Ancak çoğu yaptığından pişman görünüyordu ve semineri ilgiyle izlemişlerdi. Gülçin, Demircan, Ankara Kelebeğin uyanışı Yaşam yolunu çoktan yaralamış olan kadın, aynaya her bakışında aklını biraz daha esaret zinciriyle bağlamaktaydı. Zira bir türlü üstesinden gelemediği, üstelik yüreğini daraltan hayaleti, kuşkularını, korkularını ve gelecek kaygısını tetikliyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şu iç sesi de durmadan zamanın daraldığını söylüyordu. Oysa kendini tanıma adına çıktığı bu yolda uzun zamandır yol almasına karşın zihnindeki bu asalaklardan bir türlü kurtulamamıştı. Ama arada cılız da olsa içinde bir umut dalgası geziniyordu. Sezgisi, hayaleti ortadan kaldıracak bilgeliği görmesine yardım etse de yeterli gelmiyordu. Bu belirsizlikten ne yapacağını bilememekten, serseri mayın gibi yol almaktan yorulduğu bir gün kararını verdi. İçindeki bilgiye güneşe ulaşmalıydı ama nasıl hiçbir fikri yoktu. 2004 senesinde tabiat ananın uyanışa geçtiği günlerde içsel rehberimi artık daha fazla önemsiyor ve dinliyordum. Aklıma geliveren ilk fikirleri hayata geçirmeye başladığım günlerde, Sezgilerime çok güvenmeye başladığımdan beri sakinliğim bu süreçte bana yararı olacak enteresan karşılaştırmalar yaşatmaktaydım. Tabiatın uyanışı ve benim uyanışım kesişince ortaya sanki benim için hazırlanan Türkiye Uğur Böji programı çıktı. Programın hayat bulmasını sağlayan ekip beni ve birçok aydınlık yüzlü pırıl pırıl genci bir araya getirdi. Onlardan yaşça büyük olmama karşın beni akranları gibi görüp benimsemeleri içimde var olan insan sevgisini biraz daha körüklemişti. Dahası el ele tutuşarak, omuzdaş olmak, yaratıcı fikirler üretmek, paylaşmak bana güç verdikçe güneş evime içime daha çok doğuyordu. Kendimizi tanıma adına verilen her sunum, her seminer beni daha fazla yaklaştırmaktaydı. İlk seminerimi vereli epey bir zaman olmuştu. Şimdi zihnimde şuraya da buraya da gitmeliyim coşkusu alıp başına gider olmuştu. Bana bu heyecanı yaşatan nedir diye kendime sorduğumda cevabım hiçbir karşılık almadan öğrendiklerimi aktarmaktı. Bu duygu bana insan olduğumu hissettirmişti. Dahası topluluk önünde bilgilerimi paylaşırken kendimi Hemen'in gücüyle kartal misali gökyüzünde süzülürken özgürlüğü tadıyormuş gibi hissediyordum. Böylece bir saatin nasıl da çabucak geçtiğini anlayamıyordum. Seminerlerimin sonrasında aldığım olumlu izlenimler içsel gücüme güç kattıkça yüzümdeki mimiklerin, sesimin etkisini keşfetmiştim. Böylece sunumlarım daha da kolaylaşmıştı. Sanki evinin bahçesinde oyun oynayan bir çocuk vardı. Bu his farklı topluluklarla birlikte olma isteğimi kabartmıştı. Üstelik bilgimi daha farklı, daha özgün nasıl sunabileceğime dair merakımı da artmaya başlamıştı. Bu arayış beni özgün olmaya iterken son derece değerli deneyimler yaşamamı sağladı. Görme engellilerle, işitme engellilerle, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumundaki gençlerle tutuklu insanlarla daha nice anlamlı, coşkulu ve yıldızlı anlar yaşamaktaydım. Kendimi tanıma sürecimde hem ben hem de tanıştığım onca değerli can gelişim içinde yol alıyorduk. Yaşanılası bu büyük huzur bedenime, düşüncelerime, kelimelerime ve sesime yansıyordu. Öyle ki ses tonumu artık seviyordum. Toplulukları mistik bir etki altına alan bu yeni keşfim insanın derinlemesine tanıma konusunda beni kaşifliğe itmekteydi. Böylece tup hayatıma girdiği gün kaderimde yeni sayfalar açacağımı, yolumu ve rotamı belirlediğimde görebildim. İnancım o ki insanın kendini tanıması en büyük erdemse toplu olmak da yaşanılması bir ayrıcalık. Narcis son sözüm şöyle. Yarınım bugünümse, düşlerimse umudum, aynamsan sen bana hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi yolumun üzerindeki noktalar anlam buldukça hem ben hem çevrem gelişim, değişim rüzgarları ile ilerliyor ve dönüşüm süreci içinde yol alıyoruz. Gültekin Doğan Ankara Hayatı değiştiren şeyler. Programın ismini ilk kez seminerlerde eğitmen bana avucunuzdaki kelebek kitabını tavsiye ettiğinde öğrenmiştim. 35 yaşına kadar hayatında kitap okumamış biri olarak seminerlerin havasıyla gittim, kitabı aldım. Kitabı okudum, inanamazsınız hem de bitirdim. Bunu öylesine yazmıyorum. Hakikaten çok şaşırdım. Gittim, yazarım başka kitaplarını da aldım. Şimdi düzenli olarak kitap okurum. Aradan geçen... Zaman zarfında TUP'la gerçek anlamda tanıştım. İstanbul'da oturuyordum. Eğitimcinin eğitimi isimli semineri tanıtan bir e-post aldım. Hiç düşünmeden eşimle beraber Ankara'ya gittik. Seminere katıldık. İyi ki gitmişiz. TUP'un amaç ve hedeflerini öğrenince tamam dedim. Ben kitaplarla 35 yaşında tanışmıştım. Şimdi bana da insanlara bilgi sunma fırsatı veriliyordu. İşte benim TUP serüvenim böyle başladı. Seminerler vermeye başladığımda içime inanılmaz bir huzur doluyordu. Yetiştirme yurtlarına, cezaevlerine, hayatımda hiç uğramadığım yerlere gidiyor, oradaki insanlara aldığım seminer eğitimlerini sunuyordum. Yine bir cezaevinden randevu aldım. Cezaevinin adresi benim her gün yanından geçtiğim bir yerde ama orada cezaevi olduğunu hiç bilmiyordum. Uzun arayışlarım sonucu Bakırköy Kadın Çocuk Cezaevine ulaştım. İçeri girdim. Müdür bey çok güzel karşıladı beni. Birlikte cezaevini gezdik. Heyecanım birken bin oldu. Orada küçücük çocuklar gördüm. Anneleri tutuklu olduğu için onlar da orada kalıyorlardı. Çok şaşırdım, etkilendim. Seminerden sonra müdür bey sahneye çıkıp benim için bir teşekkür konuşması yaptı. Mahkumlar gelip bizi burada en sevdiğimiz kişiler bile unuttu. Siz sağ olun buraya gelmeniz bize ne kadar moral verdi bilemezsiniz dediler. Oradan çıktıktan sonra içerideki çocukların her gün önünden geçtiğim fakat farkına varamadığım bir hayat mücadelesi içinde olup dışarıda özgürce top oynamak gibi basit isteklerine bile ulaşamadıkları beni çok etkiledi. O gün bir daha anladım ki çok doğru bir yerdeyim. Teşekkürler top bana böyle bir fırsatı sunduğun için. Hakan Düzgün İstanbul Ayrım Sonu Sayfa 98 Ayrım 10 Sayfa 99 Hayat Bir Oyun Tup'la tanışmam 2009 yılının Nisan ayına rastlar. O sıralar üniversite 3. sınıfta Endüstri Mühendisliği öğrencisiydim. Yaklaşık 3,5 ay süren bir ortak eğitim programı kapsamında Ankara'nın Kazan ilçesinde yaptığım bir stajın sonlarındaydım. Üniversitemin ortak eğitim programının amacı Lisans eğitimlerinde pratikle teoriyi birleştiren bir kültür yaratmaktı. Gelin görün ki ben sadece lisans alanımda değil gerçek hayat denen çok mühim meselede de teorikle pratiği birleştirme tecrübeleri edinmiştim. Her genç bireyin kendini bulma sancısı içinde geçirdiği zor zamanları vardır. Benim hayatımın bu zor zamanı ise 2008 yılıdır. İnsan çok gençken henüz az tecrübesi ama çok hayali varken hayatı çocukken arka bahçede oynadığı oyunlarla karıştırabiliyor. Benim tüm oyunlarda başrolde olduğum, saçımı çeken kötü çocuklarla arkadaşlık etmediğim bir çocukluğum olmuştu. Hiçbir zaman şımarık, tembel veya yaramaz bir çocuk olmamıştım. Öğretmenlerimin övgüleri hiç eksik olmaz, ansızın tüm ortamların takdir edilen kızı oluverirdim. Ancak bu durum takdir toplamak veya ilgi çekmek için yapılan bilinçli hareketlerin sonucu değildi asla. Her seferinde tam da kendi halimde sadece kendimle ilgilenirken bir de bakardım insanlar beni görmüş ve alkışlamaya başlamış. Liseydi, üniversiteydi derken çocuk saflığının değer görmediği, insanların çıkarlarına göre daha hızlı, daha değişken yaşayabildiği, göz kırpmadan yalan söylenebilen gerçek hayat karşıma çıktı. Hayat Oyunu Arka bahçe oyunlarına hiç ama hiç benzemiyordu. Arka bahçede başa gelecek en kötü olay ayağınızın takılmasıyla düşmeniz, dizinizin kanaması, olsa olsa elbisenizin kirlenmesidir. Diyelim ki düştünüz. O sırada saklan baştaki en hızlı rakibiniz bile sizi kaldırmaya gelir. Şekerini paylaşır. Ertesi gün Annenizin temiz kıyafetler verir size ve gözünüzün kenarındaki yaş daha kurumadan ne için ağladığınızı verirsiniz Hayat oyunu ise bundan biraz farklıydı. Diyelim ki düştünüz o ana kadar fark etmediğiniz rakiplerinizi tanıyor. insanların kendi çıkarlarına faydası olmayacak konularda paylaşım yapmaktan imtina ettiklerine şahit oluyor. Karşılıksız iyiliği mumla arıyordunuz. En önemlisi de Canınıza sıkan kötü çocukları oyundan çıkarmak mümkün olmuyordu. Hayat oyununda oyun arkadaşınızı seçemiyordunuz. Ben tüm oyunlara çocuk saflığımı, yaşama sevincimi ve sonsuz umudumu katmak istiyordum. Hayat ise yeterince nazik ve şefkatli davranmıyordu. O zamanki ben hayat denen muhterimi oldukça zalim ve hoyrat buluyordum. ''Düştüğümde sadece dizim değil kalbim de kanıyordu. Çocuk aklımla bulabildiğim küsmek ve oyuna katılmamak gibi çözümler ise asla ve asla geçerli olmuyordu. Siz kırıldınız ve katılmıyorsunuz diye dünya dönmeyi durdurmuyordu. Sadece iyi insan olmak yetmiyor, kötülere rağmen ayakta kalmayı başarmak gerekiyordu.'' Umudunu kaybetmemek ama kimseye de fazla güvenmemek gerekiyordu. Tek başına yapabilecek kadar kendine yetmek, paylaştıkça güzelleşecek kadar insanlara yakın olmak gerekiyordu. Her türlü alışverişte hassas bir denge tutturmak, teraziyi kontrol edebilmek lazımdı. Tup'un benim için andımı, hayata ve insanlara karşı kaybettiğim güveni yerine getirişidir. 2009 yılında eğitimcinin eğitimi Duyurusuna internette rastladığımda bana katacağı şeyin bu kadar değerli olduğunu bilmeden kendimi eğitim salonunda bulmuştum. Ruhum kaybettiği evine gelmiş gibi huzurluydu. Karşılıksız iyilik yapmanın verdiği has, almadan vermenin mümkün olduğu, paylaşmanın dokuduğu güçlü sevgi bağları, kısaca inandığım bütün masallar insanların gözlerinden okunuyordu. Okul yorgunluğundan seminer verme hazırlığı yapmasaydım da 6 ay kadar bir şekilde ortamda olmaya, beni iyi yapan havayı teneffüs etmeye devam ettim. Duvarıma yerleştirdiğim katılım belgesindeki o renkli parmaklar ve değerlerimiz iyilerin daima kazanacağına yürekten inanmama yardımcı oldu. Nihayet 2010 yılının Mayıs'ında mezuniyet öncesi son stajımı yaparken bir fabrikada ilk seminerimi verebildim. Şu an takvim 2012'nin ilk günlerini gösteriyor. Tüm hocalarımızın ve o salonda parlayan gözleriyle içimi ısıtan tüm arkadaşlarımın hayatıma kattığı değer bana yol göstermeye devam ediyor. Hande Üretürk Ankara Minik adımlar. Hayata olumlu bakardım. Arkadaşlarım bana hep nasıl bu kadar pozitif olabildiğimi sorarlardı. Hatta halk ile karşı karşıya kalınması muhtemel durumlarda komutanlarım göreve beni gönderirdi. Şimdi aktaracaklarım için kişi ismi vermiyorum. Olay yeri ve tarihi de vermiyorum. Bu sözleri söyleyen terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşları uğruna yaralanan bir gazimiz. Güzergaha döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ağır zırhlı araçtan bir tek kendisi kurtulabildi. Asli görevimizi bitirmiştik. Acil görev emriyle tekrar araziye çıktık. Yolda arkadaşlarımızın hiçbiri konuşmuyordu. Gergin havayı yumuşatmak istedim. ''Ölüme mi gidiyorsunuz? Konuşun biraz ya.'' dedim. Şimdi arkadaşlarımın çığlıkları kulaklarımdan gitmiyor. Ailelerini düşünüyorum. Takdir edilenin önüne geçilmiyor. Ama anneleri, eşleri, çocukları ne halledir merak ediyorum. Benim ailem de şimdi farklı bir hayat yaşıyor olabilirdi. Diyor gazimiz bekliyor. Balkondan insanları gözlemliyorum. İnsanların kendi aralarında anlaşmazlık yaşadıklarına tanık olduğumda balkonda oturduğum yerden onların üzerine uçasım geliyor şimdi. Teker teker her birimizin enerjisini tüketiyorlar. Anlattığım bu olay ve benzeri örneklerin sebebi olarak ister yoksulluğun tetiklediği cehaleti gösterelim, ister egemen güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı oyunları gösterelim, sonuç değişmez. Teşhis koymaktan öte enerjimizi artırmak için bir şeyler yapılması gerekiyorsa, inanın minik minik attığı adımlarla bunu Türkiye Uğur Böcekleri programı yapıyor. Kendisi de bir uğur böceği olan sevgili arkadaşım Davut Kör, en karışık görünen ve hatta çoğu siyasinin, bürokratın gitmeye çekindiği yerlerde Türkiye Uğur Böcekleri programı kapsamında kendi hayatınızın lideri olun semineri verdi. Davut kardeşimin seminer verdiği kişiler arasında potansiyel ön yargılara sahip olduğu halde aldığı seminer sonrasında faydalı olmaya karar veren insanlar olmadığını kim bilebilir? Diyelim sadece bir kişi etkilensin. Yetmez mi? Yeter, bir insan dünyayı etki eder. 5 yıl önce bu programa katılmış biri olmama rağmen uzun süredir seminer veremediğim, dolayısıyla çok bir katkım olmadığı için 5 yıldır bu programın bir üyesiyim diyemememin mahcubiyetini yaşamanın ötesinde içimde kalan bir ukde var. Onu anlatmak istiyorum. Memleketim olan Adıyaman'da göreve başladım. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde iki uzman arkadaşımla aynı odada çalışıyoruz. Biri Adıyaman Üniversitesi'nde beden dili konulu konferans varmış dedi. Konferansı var mı diye sordum. İzgören Akademi dedi. Biliyorum dedim. Çok başarılı bulduğumu söyledim. Konu konuyu açtı ve yaptığımız seminerlerden bahsettim. Bu seminerleri yapmak için ne kadar zaman eğitimden geçtiğimizi sordu. Başlangıç için iki gün diye yanıtladım. Sonra Can Alıcı şu soruyu sordu. Bir seminer verebilmek için iki günlük eğitim ne kadar etkili olabilir ki? Sustum. Böyle durumlarda hep susarım. Farklı bir odaya geçip İl Emniyet Müdürlüğü'nden arkadaşım Hakan Bey aradım. Adıyaman'da kaç ilk öğretim, kaç orta öğretim, kaç yatılı okul olduğunu öğrendim. O zamanki program koordinatörümüz Pelin Hanım'ı aradım. Adıyaman'ın merkezinde şu kadar okul var. Eşgüdümlü olarak belirleyebileceğimiz tarihlerde bu okullarda seminer yapılabilir miyiz? Yapabilir miyiz diye sordum. Olumlu karşıladı. Ben valinin yanına çıkıyorum dedim. Seminer vermeye gelecek arkadaşlar için kalacak yer ve diğer teknik konular hakkında görüşmeye gideceğimi söyledim. Sosyal işlerden sorumlu vali yardımcısını kapıda yakaladım. Durum anlattım. Ilgisini çekti. Ön rapor istedi, hazırladım. Tekrar odasına çıktım. Çok değer verdiğim, hemen her konuda rahatça konuşabildiğim il müdürümüz beni kapıda görüşme sıramı beklerken gördü. Niçin beklediğimi öğrenip konuya vakıf olduktan sonra ön raporu birlikte değerlendirmeyi teklif etti. Sonra devlet kurumlarındaki hiyerarşiden bahsetti ama yine de yardımcı olacağını söyledi. Olayın sıcaklığı kayboldu. Kısa bir süre sonra da vatani görevimi ifade etmek için askere gittim. Şimdi askerden yazıyorum. Beni bir kardeşiniz bu yazdıklarımı da kardeşiniz size yazdığı bir asker mektubu olarak algılamanızı rica ederken askerlik dönüşü yarım kalan hedeflerimi tamamlamak için günlerin geçmesini beklediğimi belirtmek istiyorum. Bu programa emek veren bütün dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Haydar Erdoğan, Ankara Gün bugündür, Türkiye Uğur Böcekleri programı gibi anlamlı bir projenin bir ferdi olmaktan duyduğum mutluluğu ve onuru ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Anlamlı çünkü bir sosyal sorumluluk projesi. Anlamlı çünkü gönüllülük esasına dayalı bir iyilik hareketi. Anlamlı çünkü gönüllü olmak maddi bir karşılık beklememek cümlesiyle açıklanabilecek bir olgu değil. Aslında gönüllü olmak hayatı sevmek. İnsanları sevmek, değerleri sevmektir. Çözümü başkalarından beklemek yerine çözümün bir parçası olmak adına harekete geçmektir. Her fırsatta hamasi nutuklar atarak şikayet etmek değil, karanlığa bir mum yakmaktır. Örnek olmaktır gönüllülük, sahip çıkmaktır. Sorumluluktur, mutlu olmaktır. En önemlisi de başkalarının mutluluğunda kendini bulmaktır. Aslında gönüllü olmak, Sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, elimizden, beynimizden ve yüreğimizden kayıp gitmekte olan değerlerimizi geleceğe umutla taşıyabilme iradesini ortaya koymaktır. Gönüllü olmak, bir kişinin değişimiyle bir toplumun değişebileceğine inanmaktır. Bu inançtan doğan Uğur Böcekleri programı bundan dolayıdır ki kağıtlarda, panolarda, reklam afişlerinde değil 180 bini aşkın insanın yüreğinde yer bulmuştur. Bu inançtan dolayıdır ki Türkiye'nin her köşesinde ilkokullarda, liselerde, üniversitelerde, çocuk esirgeme kurumlarında, cezaevlerinde insanların hayatına dokunabilme başarısını gösterebilmiştir. Söz ağızdan çıkarsa kulağa, yürekten çıkarsa yüreğe ulaşmış, yürekten çıktığı içindir ki gönüllerde yer edinmiştir. Seminer esnasında anlattıklarınızın bir öğrencinin gözünde umut ışığına dönüştüğünü görebilmek, bir mahkumun hayatı olan inancının arttığını hissedebilmek gibi geri bildirimlerin yaşatmış olduğu duyguları inanan kelimelere dökebilmek oldukça güç. Vermiş olduğum seminerlerde insanlara ve hayata dair eşsiz kazanımlarımın olduğunu belirtmek isterim. Hiçbir millete nasip olmayan tarihimizi reyting uğruna hazırlanmış dizilerden öğrenmeye başlamışsak, girişimcilik denildiğinde bireysel olarak kısa yoldan zengin olma anlamını çıkarıyorsak, iş kalitesi denildiğinde ülkeyi ben mi kurtaracağım tabiri, benimsenmişse dürüstlük ve hoşgörü ifadeleri sadece kulağa hoş gelen sözcükler olarak algılanıyorsa, Güven denildiğinde bu devirde babana bile güvenmeyeceksin deyimi atasözümüz haline gelmişse artık gün şikayet etme günü değil, bahaneler arama günü değil, suçlular üretme günü değil, samimiyetle ve inançla sorumluluk alma harekete geçme günüdür. Türkiye Uğur Böcekleri programını hayata geçiren iz gören akademiye, Türkiye Uğur Böcekleri programını tüm fertlerine ve desteğine, her daim hissettiğimiz Rabia Kaya'ya, şahsım ve ülkem adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Hidayet Ergün, Ankara Bütün güzellikler bir şeye inanmakla başlar. Bir şeylere inanmakla başlıyor her şey. Tüm heyecanlar, güzellikler, dostluklar. Lise yıllarında okuduğum bir kitapta kişisel gelişim seminerleri veren birinden bahsediliyordu. Verdiği seminerlerle insanları etkiliyor, kişilere hayatlarını değiştirme kararı aldırıyordu. Başarıyordu. Bizim deyimimizde insanlara ışık saçıyordu. O zaman karar vermiştim. Ben de insanların karşısına geçip, inanarak ve isteyerek bir şeyleri başarabileceğimi anlatmalıydım. Üniversite birinci sınıfın son aylarında Neslihan bana bir programdan bahsetti. Türkiye Uğur Böcekleri Programı. Programa katılırsam... Benim de seminerler verebileceğimden söz etti. Programa yılda bir defa Uğur Beceği alınıyor ve başvuru süresi geçmişti. İkinci sınıfa başladığım ilk aylarda hemen iz gören akademiye götürdü beni Neslan. Oğuz yüzünde gülümsemesiyle bizi karşıladı ve programı bana çok detaylı anlattı. Bir dahaki eğitimcinin eğitiminin Mayıs'ta olacağını duyunca çok üzülmüştüm. Ama vakit çok çabuk geçti. Eğitimcinin eğitimini aldığımda her şey daha net yerine oturdu. Ve Uğur Beceği olma yolunda önemli bir adım attım. O gün orada olan herkes gözlerinde güçlü bir ışıkla oradaydı. Başka şehirlerden kalkıp gelenler vardı programa katılmak için. Serkan Duru gibi. Başkanımız Fulya başta olmak üzere herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme. Eğitime katılan herkes deneme yazma şartıyla turuncu uğur böceği olmuştu. E-posta grubu oluşturulmuştu. İnanılmaz e-postalar geliyordu. Birileri benden önce uçuyordu. Benden önce kırmızı uğur böceği olacaklardı. Ben onları büyük bir heves ve kıskançlıkla takip ediyordum. O yaz bir köye, Manisa Demirciler Minnetköyü, bazı destekçilerle birlikte yardım gönderme kararı almıştı ve e-posta grubunda bizden de yardımcı olmamızı istiyorlardı. Ne yapabilirim diye düşünürken kitap toplama fikri geldi aklıma. Ailemle konuştum. Zor olur ama uğraş dediler. Sonra yeni başkanımız Nihan'ı aradım. Tabii ki yap dedi. Ertesi gün Akçay Belediyesi'nin kapısını çaldım. Başkana derdimi anlattım. Tamam, nerede istiyorsan masanı aç dedi. O gün ablamla kartonlara kocaman yazılar yazdık. Kitaplarınızı okuduysanız evde beklemesin, ihtiyacı olanlara ulaştıralım. Ertesi sabah kasabanın ortasındaki kahvenin önünde kitap toplama kampanyasını başlattım. Üç gün boyunca o kahvenin önünde kolilerce kitap topladım. Her gelene derdimi anlattım. En çok çocuklar yardımcı oldu. Orada topladığım kitaplar hem Minnetler Köyü'ne hem de okuldaki grubumuzun gönderdiği yardımlarla Iğdır, Zonguldak ve Amasya'ya gittim. Okullar açıldı. Nihan beni aradı. Şerif Hoca seninle görüşmek istiyor dedi. Heyecandan öleceğim. Gittim görüşmeye. Şerif Hoca bana teşekkür etti kampanyam için. Bense ona doğru düzgün cevap bile veremedim heyecandan. Sonra seminer haberleri gelmeye devam ettim. Artık ben de seminer veriyordum. Benim de seminer haberlerim vardı. Her gelen e-postada uçtuğumuzu söylüyorduk. Her e-postayla dokunduğumuz insan sayısı da artıyordu. Bu bizi daha da heyecanlandırıyordu. Tabii kırmızı olmaya biraz daha yaklaşıyorduk. Seminer vermek istediğimiz yerlerde engellerle de karşılaşabiliyorduk. Ne söylesek de kabul ettiremediklerimiz çok oluyordu. Çünkü onlara göre bizim amacımızın amacımız anlamsızdı. Herhalde herkesin ilk seminer verdiği yer mezun olduğu lisesi ya da ilköğretim okuluydu. Eğer oralar olmazsa akrabalarımızın görev yaptığı okullara koşuyorduk. Oralarda başlayıp onları referans gösteriyorduk. Sonra bir gün duyduk ki Cezavinde bir uğur böceği seminer vermiş. Sinop'ta bir cezaviydi sanırım. Hepimiz onurlanmıştık. Sonunda kırmızı uğur böceği olan turuncu uğur böcekleri kızartma töreniyle onurlandırıldı. Ben de onların arasındaydım. Rozetimi kim taktı hatırlamıyorum ama o gün hazırlanan bir sunum vardı. Onu hiç unutamıyorum. Çünkü içinde benim de kitap toplama kampanyamdan bir fotoğraf vardı. Daha ne olsun? Dedim ya, bütün güzellikler bir şeye inanmakla başlıyor diye. Programla birçok heyecanı yaşadım. Bir yandan seminerlerimiz, eğitimlerimiz, bir yandan Toplantılarımız derken birbirimize de bağlanıyorduk. Bir uğur böceği ruhu çıkarmıştık ortaya. Sonra Minnetler Köyü'nü ziyaret ettik. Kitaplar, kırtasiye malzemeleri, kıyafetler, birçok şey götürdük. Onları çocuklara vermek, çocuklarla kütüphaneyi doldurmak, oyunlar oynamak güzel bir deneyimdi. Dönüş hüzünlü ve gurur vericiydi. İçimizde iyi bir şeyler yapmış olmanın verdiği huzur vardı. Yönetim kurulumuz değişti. Başkanımız bu defa Gökçe oldu. Hemen eğitimcinin eğitimi çalışmaları başladı. Yurtta programa katılmak için benden eğitim haberi bekleyen herkese eğitimin olacağı haberini ulaştırdım. Eğitim olduğu gün bizim yurttan da yan yurttan da gelen çoktu. O gün benimle Eğitim almış ama bir türlü programa katılamamış Hatice de vardı. Tekrar eğitimleri aldı ve programa bu defa katıldı. O gün bir girdi bir daha çıkmadı projeden. Benim için bir sürpriz daha vardı. Programımıza yeni bir grup daha dahil olacaktı. Beyaz uğur böcekleri. Onlarla ben ilgilenecektim. Bunu o kadar kişinin içinde öğrenmiş olmak ayrı bir heyecandı. Yönetim Kurulu üyeliği derken 2006 yılının Temmuz ayında programın başkanı ben olmuştum. Başkan oldum ve hep birilerinin başını arttım. Başta Merve, Oğuz, Fulya, Nihan, Huriye ve tüm İz Gören Akademi çalışanlarını olmak üzere Programın başında olmanın sorumluluğu çok fazlaydı elbette ama işin en eğlenceli yanı her şeyden haberdar olmaktı. Herkesin seminerlerinden, seminerlerde yaşadıklarından haberim oluyordu. Arayıp ilk seminer heyecanını ve başlarından geçen ilginç olayları anlatmaları ve benim bunlara ortak olmam çok güzeldi. İlk seminer heyecanı deyince aklıma Sinem Dinçol geldi. Eğitimi almasının üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen bir türlü seminer verememişti Sinem. Böcük kardeşimiz Gülçin Demircan'ın da yardımıyla ilk seminerini Hacettepe Üniversitesi'nin bahçesinde elinde A4 kağıtlara yazılmış seminer notlarıyla üç arkadaşına vermişti. Bize seminer yeri yok mu? Her yer seminer vermek için uygundu. Aynı zamanda cezaevi seminerleri de tüm hızıyla devam ediyordu. Hatice Dilek, Sevgi Güler ve Gülçin birlikte Kırşehir'e gitmişlerdi. Kamandaki cezaevinde şu an kim seminer vermişti hatırlamıyorum ama seminerin sonunda bir mahkum Hatice'nin yanına gelip bugün intihar mektubumu yazmıştım. Her şeyin bittiğini düşünüyordum ama yanılmışım deyip mektubu Hatice'nin önünde yırtmıştı. Birilerine ışık yakmaktan kastımız bu aslında. Bunları yazarken bile içimde aynı heyecanın olması kadar normal bir şey yoktur herhalde. Gönüllü bir projede fedakarlıktan başka bir şey düşünülmez sanırım. Derslerimiz olmasına rağmen seminer verecek bir okul ya da başka bir kurum ayarladıysak oraya giderdik. Eğitimimize gelmek için başka şehirden koşup gelen çok insan vardı. Saat 2'de Kayseri otobüsüne binmek için saatlerce Ankara Otogarı'nda bekleyen uğur böceklerimiz vardı. Seminere geleceğiz deyip bazı aksilikler nedeniyle gidemediklerinde tüm seminerlerin bir arkadaşın üstünde kaldığı da çok olmuştu. Yolda ben nereye gidiyorum? Neler olacak orada diye düşündük elbette. Ya da gitmişken başka neleri ayarlayabilirim acaba diye sorularla boğuşurduk hepimiz. Ama dönerken hep bizi ne kadar iyi ağırladıklarını ve kimlere ışık olduğumuzu düşünürdük. Ayrım sonu sayfa 110. Ayrım 11 sayfa 111. Hatay'da bulunan bir uğur böceğimizin yardımıyla semineri ayarlamıştık. Ben gidecektim. Bir dershanede gerçekleşecekti seminerler. Üç gün sürecekti. Gitmişken cezaevine ve yetiştirme yurduna da uğramadan dönmek olmazdı. Oraların organizasyonunu ayarlayıp yola çıktım. Yolda düşünmekten uyuyamadım. Dönüşte verdiğim seminerlerin mutluluğuyla ulaştığım kişi sayısı ve orada benimle ilgilenen herkesin misafirperverliğini düşündüm durdum. Sınavlardan çıkıp koşa koşa seminere giderdik. Anaçevin toplantılarından birine davet edilmiştik ve ben katılacaktım. Orada hem programı tanıtacak hem de seminerlerimizi anlatacaktım. Saati de sınavlarımdan birinin başlangıcından iki saat sonra. Sınav süresi iki saat olsa yandık. Sınav bir saatlikti ve sonrasında seminere yetişebildim. Seminer sonunda programımıza övgüler yağmıştı. Yurt odasındaki muhabbetimiz sadece programımız olmuştu. Nasıl daha iyi olabiliriz diye Önce Neslihan'la, sonra Zeliha'yla saatlerce konuşurduk. 2007 yılı eğitimcinin eğitimini planlarken Gülçin, Ayşu, Emrah, Zeliha, sinem ile oluşturduğumuz ekibimiz başta olmak üzere tüm uğur böceklerimiz çok yorulmuştuk. Bütün bunları yaparken toplanmayı unutmadık. Birlikte çok eğlendiğimiz zamanlar oldu. E-postalarımız bizim her zamanki moral kaynağımızdı. Kaç kişiye ulaştığımız konusu bizi daha da umutlandırdı. Turuncu, kırmızı, mavi, beyaz, yeşil uğur böceklerimizle kocaman bir aile olmuştuk. Programımızın farklı illerde de faaliyetlerini yürütecek bir ekip olması kararı alındığında ilk il olarak Antalya seçilmişti. Orada da bir yönetim kurulu oluşturuldu. Elimizden geldiğince biz de yardımcı olduk. 2008 yılının Şubat ayında ben yönetim kurulu başkanlığı görevini Gülçin'e bıraktım. O da elinden gelenin en iyisini yaparak göreve devam etti. Seminerleri verirken tek amacım insanların gözünde bir ışık yakabilmekti. Bunu başarmıştım. Bir, bir kişinin bile gözünde ışık görmek benim için mutluluktu. Beni en çok mutlu eden cezaevinde ve yetiştirme yurtlarında gördüğüm ışıklardı. Mücadele ruhunu oralara ayrı bir hevesle anlatıyordum gözlerinde ışık gördüğümüz insanların yıllar sonra bizi bulup o, sem o seminerden sonra her şey değişti benim için demesini istiyorum o zaman gerçekten hedefe ulaşmış olacağız biz gönüllüyüz biz bir aileyiz aslında uğur böceklerimiz destekçilerimiz bize yardım eden herkes bizim ailenin bir üyesi programla değiştim hayata bakışım değişti İyi ki bir üyesi olmuşum. İyi ki uğur böceği olmuşum. İyi ki bu kadar insanı tanımışım. İyi ki bu kadar geniş bir ailemiz var. Hayriye Arıcı, Ankara. Çok çalışmak lazım çok. Ben bir kırmızı uğur böceğiyim. 22.03.2012 tarihi itibariyle seminer verdiğim kişi sayısı 934. Sizinle ilk seminer anımı paylaşmak istiyorum. İşsiz kalmış, 20-50 yaş arasında kursiyerlerin bulunduğu ve akşamları gidilen İşkur Meslek Edindirme Kursu. 28 kursiyer var. Son hafta olduğu için ders işlenmiyor. Ben de fırsattan istifade bu gruba ilk seminerimi vermek istiyorum. Çalışma notlarını belki 10 kez okudum. Seminerin her bölümünü küçük küçük kağıtlara özetledim. Hepsine arkalı önlü sıralı numarasını verdim. Fotokopileri masaya koydum. Bilgisayarım, projeksiyonum, sunumum, her şey hazır. Seminer akşam 7'de. Öğleden sonra işimi erken bitirip tekrar sunumu gözden geçirdim ve hazır vaz vaziyette bekledim. Bu gruba bir hafta önce ders anlatırken ne heyecan vardı ne stres. Ama o gün çok heyecanlıydım. Grup geldi. Tam seminere başlayacağım. Fare çalışmadı. Biraz uğraştım, çalıştırdım. Bir anlatmaya başladım. Elimdeki notları göstermeden bir sunum yaptım. Ne giriş var, ne süre bildirimi. Bana göre vasat bir sunumdu. Aklımdakilerin birçoğunu söyleyememiştim. Seminer bitti. Değerlendirme formlarını dağıttım. Bir katılımcı şunu yazmış. Ben daha önce Ahmet Şerif İzgören'den bir seminer dinledim. Hocamızın daha çok çalışması gerekiyor. Daha ilk sevinirim, heyecandan ne anlattığımı bilmiyorum ve beni Şerif Hoca ile karşılaştırarak değerlendir değerlendiriyorlar. Üzülsem mi, sevinsem mi karar veremedim. Hüdayi Taşçı, Bursa. Anlatılmaz yaşanır. Bu yazıyı yazmaya başladığımda aklımda şu, aklımdan şu soru geçiyordu. Top benim için gerçekten ne ifade ediyor? Aslında kelimelerin ki Kifayetsiz kaldığı bir noktadayım. Verdiğim seminerler aklıma geldiğinde yüzümü huzurla dolu bir tebessüm kaplıyor. Sanki oradaki herkesin yüzünü görür gibi oluyorum. Hep beraber aynı mutluluğun kardeşi oluyoruz. Sanki bir yerlerdeki boşluğu elimden geldiğince ben de kapamaya çalışmış oluyorum. Programı gönülden bağlı olan tüm uğur böceklerinin biricik ağabeyi Orhan ağabeyin bana dediği çok önemli bir şey vardı. Leyla'cığım bu ülkede vatanımı seviyorum diyenlerden çok azı gerçekten vatını için bir şey yapar. Düşünüldüğünde neyi severseniz sevin onun için bir şey yapmadıktan ona değer vermedikten sonra sadece seviyorum demenin kime faydası var? Biz Uğur Böcekleri olarak gerçek birer vatandaş olmak için programa gönlümüzü, emeğimizi verdik. Bilginin ışığını her yere yaymaya çalıştık. Tüm proje arkadaşlarımın emeğine ve yüreğine sağlık. Program sorumlumuz Rabia 180 bin kişiye ulaştığımızı söylediğinde Uğur Böceklerinin kimlerin hayatına uğur getirdiğini merak etmemekte de elde değil. Birilerinin hayatına ve tabii ki kendi hayatımızdaki boşluklara uğur böcekleri olarak bir ilmek de olsa atabiliyorsak ne mutlu bize, ne mutlu ülkemize. Leyla Taşpınar, Ankara Engelleri aşmak Ben 18-20 yaşlarına kadar kekemeydim. Düşünün, dondurmacıya gidiyorsunuz, kakaolu dondurmayı çok seviyorsunuz, lakin bu kelimeyi söyleyemiyorsunuz. Utanıp sıkılıp beyaz dondurma istiyorum diyor, boynunuzu büküp o dondurma ile mutlu oluyorsunuz. Öğretmeniniz sınıf numaranızı sorduğunda 42 diyemiyorsunuz. Öğretmen niye, niye söylemiyorsun, aç elini diyor, açıyorsunuz ve iki cetvel yiyorsunuz. Allah'tan durumu bilen başka arkadaşlar, öğretmenler müdahale ediyor, daha fazlasından kurtuluyorsunuz. Matematik dersinde öğretmen tahtaya bir soru yazıyor, birine sözlü olarak 10 verecek. Ben soruyu biliyorum. Arkadaş soruyu cevaplıyor, 7 olur diyor. Ben kendisine 7 olursa eşit olur, eşitliği bozmamız gerek. 7 olmaz diyeceğim. Öğretmen beni görüyor, kalk söyle ne diyorsun? Kalkıyorum ve sessizlik. Otur yerine. Sözün notu kaçtı. O günlerden bugünleri. Şerif Hoca'nın Avucunuzdaki Kelebek kitabında bir hikaye vardı. İki arkadaş sahile gitmek istiyordu. Biri engelliydi. Sahile giden yolu öğrenmeye çalışıyorlardı. Diğer kişi gitmekten vazgeçiyor. Enge, engelli olan kişi ise vazgeçmeyip ne var gidelim diyordu. Şerif Hoca'ya soruyordu. O an engelli olan kim diye. İşte ben de engelleri aşarak Turuncu uğurbeci Beceği olup okullarda, yurtlarda... Topluluklar önünde seminer veren biri oldum. Bu, Şerif Hoca'nın kitapları sayesinde oldu. Şerif Hoca ile Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki bir seminerde tanışmıştık. Onu ilk gördüğümde, merhaba hocam, ben Hıdır demiştim. Programı geç duymuştum. Başvuru formuna, uğur böceği olamazsam çay ikram eder, bilgisayarları taşırım, buna benzer işleri yapar yazmıştım. O günlerden bugünleri, artık özgeçmişimi, turuncu uğur böceğiyim diye gururla yazıyorum. Menderes, Ürker, Kayseri. Umut olmak, ışık olmak. Üniversite birinci sınıf öğrencileriydik. Bir grup arkadaş, Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde kişisel gelişim dergisi çıkarmak istedik. Çaldık dekan yardımcısının kapısını, dizildik yan yana. Neler yapmak istediğimizi öyle heyecanla anlatıyoruz ki... Birimizin başa başladığı cümleyi diğerimiz tamamlıyor. Hiçbir sosyal faaliyeti ve öğrenci kulübü olmayan okulumuzda yenilikler yapmak istiyoruz. Üniversitemizi geliştirmek istiyoruz. Hoca dedi ki gidin adam gibi dersinize çalışın. Saçma sapan şeylerle uğraşmayın. Büyük sözü dinleyenler oldu bu grupta. Dağıldık. Söz dinlemez. Arsız birkaç arkadaş da işletme kulübünü kurduk. O zamanki bölüm başkanımıza gittik. Destek istedik. İlk toplantımıza katılır mısınız? Arkadaşlara da motivasyon kaynağı olur dedik. Tabii dedi. Seve seve gelirim. İlanlar astık her yere. Bölüm başkanımızın katılımıyla diye. Geldi sağ olsun. Nasılsınız? Yaz tatiliniz nasıl geçti? Havalar, sular. Gitti. Baka kaldık sala O salondakilerin hiçbiri bir daha gelmedi toplantıya. Sonraki bir gün Şerif Bey'i dinledim Hacettepe Üniversitesi'ndeki bir seminerinde. Üniversitemize davet ettim. Tabii gelirim dedi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Dört yıldır okulda bütün sosyal faaliyet girişimlerim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hemen dekanımıza koştum, durum anlattım. Gerek yok, gelmez zaten dedi. Son sınıftaydım, okulun bitmesine birkaç ay kalmıştı. Ve ben... Daha bir çivi bile çakamamıştım okula. Artık o kadar dolmuştum ki elimi o masaya vuruşumu ne ben unuttum ne de Mustafa Hoca. Sonrasında tüm faaliyetlerim de destek oldu bana sağ olsun. Nasılsa gelmez dedikleri adam geldi. Seminerinin sonunda Türkiye Uğur Böcekleri programından bahsetti. Türkiye'nin dört bir yanına gidip insanlara bilginin ışığını yayacağız dedi. Kar amacı güden bir kuruluşun çalışanları hiçbir madde getirisi olmadığı halde okulda bize kazandırılması gereken mücadele ruhu, girişimcilik, yurt sevgisi gibi değerleri ülkeye yaymayı kendine görev edinmişlerdi. Bundan daha güzel ne olabilirdi? Hemen atladık, Ankara'ya gittik. Yıl 2004. 7 yıldır ülkenin dört bir yanında bizim hocanın deyimiyle saçma sapan şeyler yapıyoruz. Gittik cezaevlerine, çocuk esirgeme kurumlarında mücadele ruhunu anlattık. Üniversitelerde, liselerde, özel kuruluşlarda girişimcilik anlattık. Köylerde, kasabalarda, okul bahçelerinde, parklarda, kıraathanelerde kimi zaman konu komşuyu toplayıp yurt sevgisini anlattık. Polonya'ya, Amerika'ya gittik, ülkemizi anlattık. Köy okullarına kitap götürdük, bilgisayar götürdük. Bilginin ışığını yaymak için onca genç saçmalayıp durduk. Eğer bu 8 yılda bir kişiye bile ışık olabildiysem, bir kıvılcım yakabildiysem ne mutlu bana. Programın ilk günlerinde çok heyecanlıydık, çok hevesliydik. Uğur böceklerimiz tek tek uçuyordu. Gelen her seminer haberini ofiste aynı coşkuyla kutluyorduk. Benim için çok kolay olmadı uçmak. O kadar heyecanlıydım ki aklıma geldikçe ellerim titriyordu. Daha önce seminer vermiş olan arkadaşlarım beni korkacak bir şey olmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyorlardı. Seminer için uygun bir yer, küçük bir topluluk arıyordum. Üniversiteden arkadaşım Mehmet, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Girişimcilik Okulu'na katılmıştı. ''Bizim kursa gel'' dedi. Artık zamanı gelmişti. Gittim. İl Müdürü Vural Bey'in kapısını çaldım. Vural Bey, Kırıkkale'de sosyal sorumluluk çalışmaları adına birçok önemli projeye imza atan başarılı bir yöneticiydi. Oturdum karşısına. Türkiye Uğur Böcekleri'nin programını, değerlerimizi, amacımızı, projelerimizi şimdiye kadar yaptıklarımızı anlattım. Girişimcilik okulunda seminer vermek istediğimi söyledim. Vural Bey başını hafifçe öne eğdi, tek kaşını kaldırdı ve sen mi anlatacaksın dedi. Ses tonundan her şeyin bittiğini sanmıştım ama öyle olmadı. Vural Bey üstü kapalı bir şekilde önce beni denemek istediğini söyledi ve o tarihlerde eş zamanlı yürüttükleri bir AB projesi olan Elimi Tut projesi kapsamında yatılı bölge okulunda seminerler vermemi istedi. İlk seminerimi 7-10 yaş grubu çocuklarından oluşan 80 kişilik bir topluluğa verdim. Ama bir saatim çoğunlukla ilkokul öğretmeni gibi çocukların dikkatini çekmeye çalışmakla geçti. Başarmıştım. Beğenmişlerdi seminerimi, projemizi. Sonraki hafta girişimcilik okulu için tarih belirledik. Bir hafta aralıksız çalıştım. Seminer günü TUP yönetim kurulu başkanı Nihan'la ticaret ve sanayi odasına gittiğimizde bakanlık müfettişleri ve Ural Bey beni bekliyordu. Onları gördüğümde heyecanım bin kat arttı. Birlikte salona geçtik. Önce bir öğrenci çıkıp özgeçmişimi okudu. Sonra beni sahneye davet etti. Sahneye çıktığımda nereden çıktığını anlamadım 8-9 gazeteci bir anda seyirciyle önümde bir set oluşturup fotoğraflarımı çekmeye başladı. Art arda flaşlar patlıyordu. Hiçbir şey göremiyordum. Evet artık oradan kaçmak istiyordum. Salondaki herkes üniversiteden o yıl mezun olmuş. olmuş. Az önce okunan özgeçmişi bir dakika sürmüş olan bu kızın Kendilerine ne anlatacağını anlamamış. Solgun gözlerle bana bakıyordu. Birkaç dakikadan sonra tek tek yanan gözleri görmeye başladım. Herkesin gözleri ışıldamaya, yüzleri gülmeye başlamıştı. Hatta ilerleyen bölümlerde gözleri dolan, ağlamaklı olan birkaç hanım takıldı gözüme. Başarmıştım. İnsanların hayatına dokunmuştum. Ben de uçuyordum artık. Seminerin sonunda avucunuzdaki kelebek hikayesini anlattım. Kıyamet gibi alkış koptu. Herkes tek tek gelip beni tebrik etti. Etkilendiklerini, onlar için bir kıvılcım yaktığımı hissediyordum. Seminer sırasında gözleri dolan hanımlardan biri yanıma yaklaştı. Elime bir mektup sıkıştırdı ve çıktıktan sonra okumamı söyledi. Mektubu cebime koydum. Bir an önce okumak istiyordum. Benden sonra sahneye Müfettiş Bey çıktı anlattıklarımın ne kadar önemli şeyleri olduğunu, kendisinin bu konuşmamdan çok etkilendiğini ve salondaki herkesin de anlatılanları kendisine yol haritası olarak belirlemesi gerektiğini söyledi. Bir de teşekkür plaketi verdiler bana. Şükür ki sonradan öğrendim bunu. Benden önce Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması varmış. Çıktığımızda uçuyordum mutluluktan. Mektup geldi aklıma. Hemen cebimden çıkardım, okudum. Mektubun içeriği o hanımlarımızda kalsın. Ama gözyaşlarımı tutamadım okurken. Hiç tanımadığın, büyük ihtimalle bir daha hiç göremeyeceğin birinin hayatında bu kadar büyük bir değişiklik yaratmış olmak, umut olmak, ışık olmak o an büyük bir sorumluluk yükledi omuzuma. Ne yapıyor olduğumuzu o an çok daha iyi anladım. Okul yeni bitmişti ve bir yıl boyunca bir tek iş ilanına bile bakmadım. Türkiye Uğur Böcekleri Programı'nın yönetim kurulunda tüm yıl aktif olarak çalıştım. Ben Uğur Böceği'yim. Biz Uğur Böceği'yiz. Hep gurur duydum. Bundan sonra da hep gurur duyacağım. Merve Fındık, İstanbul Ayna ayna söyle bana. Bir sosyal sorumluluk projesi size neler katabilir? Toplumda dezavantajlı konumda olan kişileri temel alan bir proje ise empati kurabilmeyi öğretebilir ya da halinize şükretmenizi, farkındalık düzeyinizi yükseltmenizi sağlayabilir. Çevre ile ilgili bir proje ise hem doğaya hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın verdiği gönül rahatlığını ve şu an sayamadığım birçok özelliği yaşarsınız. Öyle bir proje düşünün ki içine girdiğiniz andan itibaren değişim, gelişim rüzgarlarını tüm benliğinizi de hissedebilirsiniz. Önce sizi kendinizle karşı karşıya getirsin. Belki tanıştırsın sizi kendinizle. Sorgulatsın tüm değerlerinizi, samimiyetinizi, hayata karşı duruşunuzu. Sizin aynanız olsun. Öyle bir ayna olsun ki, ayna ayna söyle bana, var mı benden daha yardımsever? Dediğinizde önce kendine sonra çevrene karşı dürüst müsün, işine değer katıyor musun, güvenilir misin, senin için aykırı olan her fikir yargılamadan hoşgörüyle dinleyip gülümseyerek kendi değerlerini sonuna kadar savunacak olgunluğa sahip misin, gerçekten ülkeni seviyor musun desin, soğuk duş etkisi yaratsın, kendinizi keşfetme ve torpüleme yolunda en tatlı, en gözde haberiniz olsun. Hatta öyle bir proje olsun ki hayata karşı mücadele ruhunuzu kaybettiğinizde projede aktif olarak rol almayı istemeyin mesela. Sırf proje değerlerinin arasında mücadele ruhu olduğu için. Gidip insanların gözünün içine bakarak bunu anlatmanız gerektiği için en azından kendinize olan saygınızı kaybetmemek için. Hayır, bütün bunlar yeterli gelmedi. Öyle bir proje olsun ki öyle işlesin kiliklerinize kapıdan kovsalar bacadan girmenizi sağlasın. Salonu olmayan okullarda tek tek sınıflara girip sesiniz kısılana kadar anlatmaya devam etme isteği yaratsın. Sesiniz kısıldığında sizi can kulağıyla dinleyen, pırıl pırıl parlayan bilgiye, ilgiye aç gözlere baktığınızda sesiniz daha gür çıkmaya başlasın. Sınırlarınızı aslında sizin çizdiğiniz sınırlarla, kısıtlamalarla yüzleştirin. Sizdeki isteği, kararlılığı, gözünüzdeki ışığı gören yetkililer, ''Hocam, sizin yararınızı olacaksa seminer verdiğiniz kişi sayısını daha yükseltmiş gibi gösterebiliriz. Siz komisyon alıyorsunuz değil mi?'' diye sorsunlar. Sonra verdiğiniz cevaba karşılık, ''Sanki çok büyük bir şey yapmışsınız gibi şunu söylesinler.'' Sizin gibi insanlar kaldı mı bu devirde? Helal olsun. Ben hala tatmin olamadım. Çok mu zor memnun oluyorum sizce? Tamam, buldum galiba. Öyle bir sosyal sorumluluk projesi olsun ki sizi sosyal girişimci yapsın. Okulunuzla, iş yerinizde projeler üretip bunların liderliğini yapmanıza büyük katkı sağlamış olsun. Bir süre sonra bulunduğunuz yerde bir sosyal sorumluluk projesi başlattığınızda aklı hemen siz gelin. İnsanlar sizin yaptığınızı zannedip bilgi almak için size başvursunlar. Sizin içinde bulunmadığınızı öğrendiklerinde ise şaşırsınlar mesela. Siz de farkında olmadan böyle bir bilinç aşılamış, insanların içindeki iyilik tohumlarını etrafa saçmalarına vesile olmuş olmanın haklı gururunu yaşayın. Göz bebeğim olan Türkiye Uğur Böcekleri programı sadece yukarıda saydıklarımı kazandırmadı bana. Çok güzel dostluklar edinleme de aracı oldu. Takımın bir parçası olmanın mutluluğu, fikirler ne kadar farklı olsa da ortak paydada buluşabilmenin mümkün olduğunu, özde aslında bir olduğumuzu, mayımızın aynı olduğunu, bir anlık öfkeyle, dikkatsizlikle, iradesizlikle, Tüm hayatımızın değişebileceğini ve aslında her şeyin ilkokul sıralarında şekillenmeye başladığını öğretti. 2008 yılında gönüllü olarak faaliyet göstermeye başladığım programda bir süre iletişim sorumlusu göreviyle projenin mutfağında bir yer almanın hazdını da yaşadım. Şu an geriye dönüp baktığımda her zaman ilk ilerle hatırlayacağım anlar ile dolu. Uğur Böcekleri programı hayatımın en güzel, en parlak renklerinden biri oldu ve olmaya da devam ediyor. Yaşasın Böcek Gücü, Merve Işılkaya, Ankara. Karşılık Beklemeden Sevmek Bu yazıyı yazmadan önce ne anlatmam gerektiğini günlerce düşündüm. Anlatacak o kadar çok anı, o kadar çok güzellik var ki başlangıcı aslında biraz ıslak başladı. Bugün gibi hatırlıyorum. Günlerden salıydı. Kuzenimle birlikte Ankara'daydık. Karanfil sokaktan aşağıya doğru iniyorduk. Kuzenim çisil çisil yağan yağmurun altında projeden bahsetti. Seminerlerden falan. Okullarda verilen sıkı, sıkıcı seminerler gözümün önüne geldi. Oysa kuzenimden ilk dinlediğimde zaman kaybolduğunu düşündüğüm bu seminerler aslında o kadar hayatın içinden ki. Proje kapsamında izlediğim ilk seminer beni çok şaşırttı. Kendi yaşlarımda bir genç sahnede hayata dair düşüncelerini, geleceğe yönelik ümitlerini öyle güzel, gerçekçi, içten, doğal ve abartmadan anlatıyordu ki etkilenmemek insanın elinde değildi. Bu uğur böcekleri kimlerdi, neler yapıyorlardı, projeye dahil olabilir miydim, Neden? neler yapmam gerekiyordu, seminer verecek miydim ya da onca kişinin karşısına çıkıp konuşabilecek miydim? Ya söyleyeceğim şeyi unutursam bir anda aklımda milyarlarca soru belirdi ama içimden bir ses gitmemi söylüyordu. Bu havayı solumak istiyordum. Benim için o seminerden sonra başladı Uğur Böceği olma serüveni. İnsanların gözünde ışık oluşturan bu toprakların hikayesini anlatan o güzel yol. Günler haftaları kovaladı, haftalarda ayları. Günlerden bir gün ofiste çalışırken o zamanki program başkanımız Helin Hanım bana Bingöl'deki cezaevine gidip seminer verip veremeyeceğimi sordu. Teklifi seve seve kabul ettim. Geçen süre zarfında liselerde, derslerde, ilkokullarda seminerler vermiştim. Ama cezaevlerinde seminer tecrübem yoktu. Seminer, seminerin konusu tutuklulara iletişim kurmak olunca anlatacaklarınız diğer seminerlerde anlattıklarınızdan farklı olacaktır. Oradaki insanların dertleriyle dertlenmelisiniz. En önemlisi onlara umut olabilmelisiniz. O akşam gözme bir an olsun uyku girmedi. Öyle şeyler anlatmalıydım ki oradaki insanlar için faydalı olabilmeliydim. O seminerden aklımda kalan en önemli ve en gerçekçi şey... İçten bir gülümsemenin, içten bir merhabanın aşamayacağı ne bir duvar ne de bir kapı olduğu. Verdiğim seminerde şu ana kadar hiçbir kitlenin beni bu kadar dikkatli dinlediğini görmedim. Hiç bu kadar mutlu olduğumu da hatırlamıyorum. İnsanların gözünde ışık oluşturabilmiştim. Bunun bende bıraktığı tat belki de dünyada parayla asla elde edemeyeceğim bir mutluluktu. Karşılık beklemeden de insanları. Yazımın başında da söylediğim gibi Uğur Böceği olmanın sonu yok. Aradan aylar geçse de ben şu anda bu yazıyı yazarken bir Uğur Böceği'yim ve bundan sonra da hep o şekilde kalacağım. Artık uçma vakti. Murat Şahin, Ankara Unutulmaz Anılar Seminer için gittiğim Kemer Anadolu Lisesi'nde hocaların sıcak karşılamaları ve sohbetinden sonra konuşmacılarla kaynaşmak için öğrencilerin aralarına daldım. Beş kişilik bir gruba yanaştım. Klasik selamlaşma evrelerinden sonra ne yaptığımı, niçin orada olduğumu sordular. Üniversite öğrencisi olduğumu, birazdan dinleyecekleri semineri vermek için orada bulunduğumu söyledim. Eşim her ne kadar 21 olsa da beni ilk kez gören herkesin en fazla 18 demesine bana küçükmüşüm gibi yaklaşmalarına alışmıştım. Sohbet ettiğim öğrenciler de aynı düşüncelere kapılmış olmalılar ki seminer için geldiğimi söylediğimde verdikleri tepki. Sen, bizim okul, seminer vermek, şakayı seviyor olmalısın. İstersen ön sıralarda kendine bir yer bul, Tarık kardeş oldu. Ardından gelen kalkalarda cabası... Hiç bozuntuya vermeden kandırmayı denedim ama beceremedim. Neyse sağlık olsun dedim. Biraz daha konuştuktan sonra uzaklaştım. Seminer için sahneye çıktığımda yüzlerdeki şaşkınlıklarla karışık utanma ifadeleri dikkatimi çekti. Gülümsedim. Sanırım bu onları biraz da olsa rahatlattı. Seminer sonunda hepsi gelip tebrik ettiler. Seminerden önce dönen Tarık kardeş muhabbetini... Yerini Tarık Ağabey'e bırakmıştı. Hayata dair güzel şeyler öğrettiğimi, farklı bakış açıları oluşturduğumu, unutulan değerleri gerçekten gün yüzüne çıkardığımı söyleyip projeyi adım atmak için neler yapabileceklerini sordular. Yıllar öncesinden bu farklı bakış açılarını, unutulan değerleri ve daha onlarcasını hatta yüzlercesini kendi yaşamımla bütünleştirmemi sağlayan, Tüm ekibe ve içerisinde tam anlamıyla kendimi bulduğum tupa sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Murat Tarık İpek Antalya Bir güneş gibi. 2009 yılında katılmıştım bu programa ama harekete geçmem iki yılımı aldı. İlk seminerimi Diyanete bağlı bir Kur'an kursunda verdim. Heyecanımı yenmem için iyi bir yer olduğunu düşündüm. Çünkü çoğu mahalleden tanıdığım komşu teyzelerimdi. ''En önde oturan çok yaşlı bir teyzem vardı. Savaş çocuğuydu belli ki. Gözyaşları ile dinledi yurt sevgisini. O ağlarken zor tuttum kendimi. Ne, ne dilimin sürüşmesine ne de heyecandan nefes almayı unuttuğuma baktılar. Heyecanımı hiç yitirmedim ama nefes alıp vermeyi hatırlıyorum artık.'' Tup benim için bir güneş, bir ışık gibi. İnsanın içinde var olan D vitaminini yani güzellikleri harekete geçiriyor. Beni harekete geçirdi. Umut ediyorum ki anlattığımız kişileri de harekete geçiriyor. Atatürk Lisesi'nden bir öğrenci. İsmi Tolga Han. Ne yapabilirim? Diye mesaj attı. Elimden geldiğince yönlendirmeye çalıştım. Zevkli ama yorucu bir iş dediğimde hocam. ''Ben zevkinde değilim. Ülkeme faydalı olmak istiyorum.'' dedi. Bu söz öyle hoşuma gitti ki. Nalan Özbek, Ankara Umutları yeşerten program İnsanın bir şeylere olan inancını kaybetmesi, belki de hayatta başına gelebilecek en kötü olaylardan biridir. Hayallerinden vazgeçmesi... Umutlarını yitirmesi ve gitgide tükenmesi. Ne yazık ki bu kötü durum herhangi birinin başına gelebilir. Tıpkı üniversite ikinci sınıfta benim başıma geldiği gibi. Oysa bir gün bir e-posta alırsınız. Her zaman okumadan çöp kutusuna yolladığınız e-postayı o gün açıp okursunuz. Sizi Uğur Böcekleri Programı diye bir programdan bahsediyordur. Ertesi gün programın eğitimi vardır. Zaten bir işim yok. Gideyim bakayım neymiş dersiniz. Ertesi gün Cumartesi. Cumartesi derken Cumartesi erkenden kalkar eğitimi doğru yol alırsınız. Günün sonunda hayatınızda nelerin değişeceğinin farkında bile olmadan. Gencecik biri sahneye çıkar. Kendi hayatının lideri ol der. Girişimcilik der mücadele ruhu der. Ardından kendisi gibi genç insanların neler yaptığından bahseder. Bütün bunlar yaşanırken içinizde bir şeyler kıpır kıpır olur. Bir sıcaklık hissedersiniz ve ben de varım dersiniz. Seminerlere gidersiniz, arkadaşlar edinirsiniz. Seminerlere giden arkadaşlarınıza destek olmaya gidersiniz. Küçük küçük çocuklara Küçük küçük çocuklar bacaklarınıza sarılır, dostlar edinirsiniz. Liseli gençler, yetişkinler, ben de uğur böceği olmak istiyorum, ne yapmalıyım der yanınıza gelip. Seminerlerde anlattığınız hikayeler bir yüreği ısıtır, onlarca, yüzlerce, binlerce kişiye ulaşırsınız. Bu ülkenin insanları için yapılacaklarını fark edersiniz. Bu hayatta uğrunda savaşmaya değer bir şeyler olduğunu ...bir uğur böceği olursunuz. Nazlı Güzin Özdil, Ankara. Biriken Anılar, Gök Yönetimi ve Gönüllülerinden 8 kişi... ...ve Sabancı Vakfı'nı temsilen gelen bir kişiyle birlikte... ...öğleden sonra cezaevine ulaştık. Orada bizi 4 kişi, öğretmen ekibi, görevli memurlar... ...ve Bergama M-Tipi Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Battal Bey karşıladı... Hazırlıklar yapılırken çocuklarla da yavaş yavaş salona alınmaya başlanmıştı. Çocukları ilk gördüğümde biraz tedirgin oldum. Sanki hiç dinlemeyecekmiş gibiydiler. Aralarında konuşuyorlardı ama konuşmaları pek anlaşılmıyordu. Çoğu Güneydoğu'dan batıya göç etmiş 10-15 çocuklu ailelerin çocuklarıydı. Bir başka çoğunluk da roman çocuklarıydı. Hırsızlık, gasp, adam yaralama gibi suçlardan içeriye girmişlerdi. Ve çoğunluğu cezalarını çekip dışarıya çıktıktan bir süre sonra maalesef geri geliyorlardı. Sokaklarda gördüğümüz ama pek de hoşlanmadığımız çocuklardı. Ayrım sonu sayfa 127. Ayrım 12 sayfa 128. Dediğim gibi ilk önce biraz tedirgin oldum. Ama sonra kendi kendime eğer bu çocuklardan birkaçına bile faydam dokunsa diye düşünerek hemen aralarına girip sohbet etmeye başladım. Önce çekindiler, sonra rahatladılar. Ufak tefek şakalaşmaların ardından aramızdaki ilk köprü kurulmuş oldu. Bu gözle görülmeyen ama benim çok iyi hissettiğim bağ. Seminer sonuna kadar birçoğu ile devam etti. Seminer çok keyifli geçti. Sandalye oyunu oynarken önce hiç kimse gönüllü olmadı. Zaten daha önce görevli öğretmen de beni uyarmıştı. Çekinirler, birbirinden utanıp sıkılırlar, ortaya çıkmazlar. Demiştim. Ama gönüllü var mı diye sorduğumda ilk başta kaynaştığım gruptan birkaç kişi kıpırdanmaya başladı. Ve dört kişiyi ortaya çıkarabildim. Onları oturtup düzenini kurdum. Altlarından sandalyeleri çekecek gönüllüleri sorduğumda ise daha fazla el havaya kalkmış ve istekli, istekliler çoğalmıştı. Bu sırada salonda çok keyifli bir atmosfer oluşmuştu. Çocuklar eğleniyorlardı. Onların bu halleri herkes çok memnun etmişti. Bu arada bizim güven köprüsü 3 denemeye rağmen bir türlü kurulamadı. Bir çocuk yüzünden sürekli düşüyorlardı. Salondakiler ise hafif çaplı tezahürat yaparak vazgeçmemeleri için grubu destekliyorlardı. En sonunda ekipteki zayıf oyuncuyu değiştirip sandalyeyi çekmek, çekmek için büyük bir hevesle gelen iri kıyım Ali'yi sandalyeye oturttum. Ve köprü bu sefer çok sağlam bir şekilde kuruldu. Salondaki herkes alkışlıyordu. Aynı alkış seminerin sonunda ve cezaevi öğretmeninin teşekkür konuşmasında da tekrarlandı. Koğuşlarına dönme vakti geldiğinde birçoğu, birçoğunun elimi sıkma çabasında olup ''Abi teşekkürler.'' demesi gerçekten çok keyifliydi. Sonrasında salondaki görevli ekiplerden çok olumlu geri bildirimler geldi. Tupu... Hiç duymamışlar. Türk Gök ekibi kendi gönüllülerine bu semineri vermemi rica etti. Ceza ve öğretmenleri şimdiye kadar çocukları hiç bu kadar uzun süreli bir konuya yoğunlaştıramadıklarını, bu sunumdan çok şey aldıklarını belirttiler. Kısacası Türk Gök ile Bergama METP Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nun birlikte sürdürdükleri engelli dayanışması ile engelsiz gelişim projesine, Tup damgasını vurmuştu. Okan Yılmaz, İzmir Gurur kaynağı Erzurum'u soğuk ve yüksek sanmıştım. Afganistan'a gidince yanıldığımı anladım. Türkiye'den binlerce kilometre uzaktı içimi ısıtan birileri var. Bizim böcükler ve onlardan aldığım haberler. Türkiye Uğur Böcekleri programı ile tanışmamdan bu yana yıllar geçti. Sessiz, içine kapanık pek çok gencim, projesi sayesinde yurdun dört köşesine umut, heyecan ve bilgi taşındığını gördüm. Sadece bu bile böcüklere el uzatmak, destek olmak için yeterli. Bu gençlerle birlikte programın da geliştiğini, güçlendiğini görmek büyük bir mutluluk. Küçük de olsa bir katkım olmasından ve yürekten inandığım bu projenin gönüllü bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu anlatamam. İnanıyorum ki gençler çok daha büyük işler başaracaklar ve hepimiz onları hayranlıkla takip edeceğiz. Orhan Aztekin, Ankara Güzelliklerin buluştuğu platform Türkiye Uğur Böcekleri programı ile 2005 yılında tanıştım. Önceleri sadece fikir üretme düzeyinde katılabildiğim projede daha sonraları aktif olarak da yer alma fırsatı buldum. Projenin emekleme dönemlerinden beri içinde olmak ve gelişimini izleyebilmek benim için oldukça heyecan verici oldu. Ülkemizde unutulmakta olan Yeni nesillere aktarmakta güçlük çektiğimiz önemli değerler arasında yer alan hoşgörü, yurt sevgisi, dürüstlük, iş kalitesi ve girişimcilik temaları üzerine odaklanan seminerlerimiz, yurdumuzun dört bir yanında tomurcuklanıp çiçek açarken binlerce çocuğumuzun ve gencimizin yüreklerine ulaştı. Seminerler sırasında yaşanan etkileşimler, gülümseyen yüzler, güzel geri bildirimler hepimizin projeye olan inancını gün geçtikçe artırdı. Tüm bu güzel paylaşımların yanı sıra projenin heyecan verici diğer bir yanı da her birimizin ülkemiz için yapmak istediği, katkı vermeyi düşlediği bir alanda tek bir birey olarak gerçekleştirmekte güçlük çektiğimiz fikirlerimizi birleştirecek bir platform bulabilmemiz oldu. Birbirimizden güç aldık, paylaştık, öğrendik, başkalarına bir şeyler vermeye çalışırken kendimiz de çok şey öğrendik. Bu açıdan bakıldığında projemiz sosyal sorumluluk projesi olmakla birlikte içinde yer alan tüm arkadaşlarımız için bir kişisel gelişim projesi olma niteliği de kazandı. Türkiye Uğur Böcekleri programının her geçen gün daha çok gelişip büyüyeceğine, daha çok insana ulaşacağına, çocuklarımızın ve gençlerimizin yoluna ışık tutmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Projeye katkı veren Emeğe geçen herkese kucak dolusu sevgiler. Özlem, öğüt veren gönül. Ankara. Bir kişi olsun yeter. Projeyi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Muhsin İpek Hocam sayesinde tanıdım. Hayatımızda kaçırdığımız güzellikleri yüzüme vuruyordu kitaplar, cümleler. Tahmin etmiyordum o kadar çok kişiye ulaşıp kalplerine sevgiyle dokunduklarını. Ankara'ya gelince ilk işim nasıl uğur böceği olabileceğimi öğrenmek oldu. Derken ilk eğitime katıldım. Eğitimcinin eğitimim. Ankara'da geçirdiğim en güzel gündü. Kendi hayatının lideri ol. İsimli semineri dinleyince duygulanayım mı, üzüleyim mi yoksa sevineyim mi bilemedim. O kadar etkilenmiştim ki duygularımın tarifi yok. Sonra sunum atölyesinde Ankara'daki ikinci en güzel günümü geçirdim. Artık uğur böceğiydim. İnsanların kalbine sevgiyle dokunacaktım. Metne bağlı kalmadan nasıl anlatırım, heyecanlanır mıyım diye o kadar korktum ki. ilk seminerimi Kurtuluş İlköğretim Öğretim Okulu'na verdim. Sanki yıllardır sunum yapıyormuşum gibi anlattım. Tabii ben de şaşırdım buna. Sunumlar aldı başına gitti. Yaklaşık 800 kişiye ulaştım. Sonra baktım ki birilerini etkiliyorum, insanların yüzünde gülümsemeler bırakıyorum. En önemlisi ben de değişiyorum hem de gelişerek. Benim için en hatırda kalıcı olan seminer anısı henüz 9-10 yaşlarındaki çocukların dikkatini çekip yurt sevgisi, girişimcilik, dürüstlük, iş kalitesi, hoşgörü konularını kapsayan seminer üzerine yazdıklarını okumam oldu. Anlattığım hikayelerden arkadaşımın saçını bir daha çekmeyeceğim sonucunu çıkaranlar bile olmuştu. Eğer bir kişi bile duyarlılık kazanacaksa, bu biz Uğur Böcekleri için en büyük mutluluk kaynağı. Biliyorum ki bizler daha nice kalplere sevgiyle dokunacağız. Öykü Demirkol, Ankara Burada her şey ve herkes gerçek. Süpermen ve Uğur Böceği Yanlış hatırlamıyorsam sadece iki saatimi almıştı kitabı bitirmek. Lise 2'deydim ve o an tek istediğim şey o muhteşem projeye dahil olabilmekti. Tek bir sorun vardı. Ankara benim için çok uzak bir şehirdi. Hiç aklımda yokken ÖSS sonucu yolum Ankara'ya düştü. İlk yaptığım iz Gören Akademi ofisine gidip proje hakkında bilgi almak oldu. Ardından eğitimcinin eğitimine katıldım. Bir seminer bir insanın hayatını bu kadar mı değiştirir? Evet, değiştiriyormuş. Türkiye Uğur Böcekleri Programı tüm projelerden farklı. Bu projede her şey ve herkes gerçek çünkü. Hayatımın dönüm noktasıdır bu proje. Kendimi bulduğum, tanımadığım insanlar için gerçekten iyi bir şeyler yaptığım ve kendimi işe yarar hissettiğim tek yer. Tüm uğur böcekleri tek bir amaç için arada toplanmış çünkü. Bilginin ışığını yaymak için herkes elinden geleni yaptı ve hala yapmakta. Küçücük yüreklere dokunmakta. Bu proje sayesinde hiçbir yerde bulamayacağım dostluklar elde ettim. Bu kadar içten gülen insanları bu proje sayesinde tanıdım ben. Sıcacık, kocaman bir aile. Her insanın bir hayat amacı olmalı. Karşılık beklemeden iyilik yapabilmek. Şerif Hocam'ın dediği gibi, Uğur Böceği ya da Süpermen olmak. Tercih bizim. Bunun farkına varmamı sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Pelin Esra Bölükbaşı Ankara Paylaşarak Çoğalmak Bizim buralara genelde kimse gelmez ama yine de bir şansımızı deneyelim dedik. Bizim buralara kimse gelmez. Bu cümleyi o kadar çok duydum ki Uğur Böcekleri seminerlerine gitmeden önce. Büyük küçük, doğu batı şehirleri arasında maalesef hiçbir fark olmadığı, kendilerinin unutulduğunu anlatmak adına. Tüm bu unutulmuşluğa belki de bakıp da görülmemelerine inat. Uğur Böcekleri kendilerini bekleyen her yere gitti. Kimi zaman kışın soğuğuna, yazın kavurucu sıcağına, kimi zaman sınavların yoğunluğuna ya da tatilin getirdiği rehavete rağmen hep bir yerlere seminer vermenin mutluluğunu yaşadı Uğur Böcekleri. Hiç tanımadıkları sadece telefondaki bir ses ya da e-postadaki bir cümleden ibaret olan herkese umut ve güven verdiler. Bu ülkede dayanışma, Birliktelik olduğuna dair, belki de umutların tükenmesine çok az kala. Ya olursa? diye kendilerine ulaşan her sesi, her beklentiyi heyecana ve mutluluğa dönüştürdüler. Çevrelerindeki şikayet eden herkese inat, bir kişi de olsam bir şeyleri değiştirebilirim diye yola çıktılar. Daha iyi günlerin gelmesini beklemek yerine, daha iyi günler için durmadan çalıştılar. Çok yoruldular. Ne mi elde ettiler? Birlikte gülümsemeyi, güveni, umudu paylaştıkları 180.000'i aşkın kişiyle 8 senede dokundukları her şeye değer katan, katan kocaman bir Uğur Böceği ailesi yarattılar. Pelin, Kon, Ankara Uğur Böceğim İlk kez bir kitapta okuduğum, acaba ben de Uğur Böceği olabilir miyim diye düşündüm. Sonra tesadüfler benden yana olmaya başladı. Gelişim günlerinde uğur böceklerinin tanıtımı yapıldı. Böcek olmak için ilk kanat çırpışını yaptık ve form doldurduk. Hayatın akışı içinde oradan oraya koşarken takvim yapraklarının 2007 Nisan'ını gösterdiği bir ayda kendimizi uğur böcekleri programı kapsamında verilen eğitimcinin eğitiminde bulduk. Sonrasında bizden bazı konularda makale yazmamız istendi. Ben de dürüstlük konusunda bir makale yazdım. Makalem kabul edilmiş ve turuncu uğur böceği sertifikamı almıştım. Aradan bir süre geçmesine karşın hala seminer verememiştim. İlk uçuşumu bir yıl sonra yaptım. İlk seminer vereceğim yer Ankara, Yenikent'teki L tipi cezaeviydi. Seminere dakikalar kalmıştım. Seminer vereceğimiz yere gitmek için koridordan geçiyorduk. Acaba yapabilir miyim? Heyecanlanırsam ne olacak? Bir sürü soru üretmeye başlamıştım. Sonrasında bu heyecanım nasıl geçti dersiniz? Sır, insanın karşısında ondan bir şeyler duymak isteyen insanları görmesindeymiş. Başladıktan bir süre sonra heyecanım geçmişti. Ve kendimi seminer vermenin, topluluk önünde konuşabilmenin olumlu gücüne bırakmıştım. Seminer bitip, eğitimci değerlendirme formunu okurken, ne kadar güzel bir iş yaptığımızın farkına vardım. Proje sayesinde hayatımda bir sürü şey değişmeye başladı. Artık daha aktif olmaya başlamıştım. Topluluk önünde rahat konuşmaya ve kendimi derslerimde ifade edebilmeye başlamıştım. Akademide aldığımız farklı eğitimler sayesinde kendimi geliştirme imkanım ve verdiğimiz seminerle farklı kurumları ve illeri tanıma fırsatım oldu. Hepimiz bir sürü şeyden şikayetçiyiz. Bir şeylerin yanlış olduğundan, eğitim sisteminden, siyasetçilerden, patronlardan ve benzeri bir sürü şikayet alanımız var. Ve ne yazık ki çok azımız kendimizden şikayetçi olur ve bu düzenin değişmesi için bir adım atarız. Türkiye Uğur Böcekleri Programı olarak biz bir şeyler yapmaya, ülkemizi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz seminerler sonrasında... Kimilerinin gözünde bir ışık, kimilerinin yüzünde bir tebessüm oluyoruz. Türkiye Uğur Böcekleri programında emeği geçen her gönüllümüze teşekkür ediyorum. Hayatınız boyunca insanların gözünde bir ışık, yüzünde bir tebessüm yaratabilmeniz dileğiyle. Selami Topuz, Ankara Bir Böcek Hikayesi Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde 1. Sınıf Öğrencisiydim. Kendimi geliştirmek ve boş zamanlarımı daha iyi değerlendiremedim bilmek için fırsatlar arıyordum. Üniversitemizin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi vardı. Bu merkez çeşitli konularda sertifikalı eğitim programları açıyordu. Bu benim için bir fırsattı. Ben de Etkin İletişim Becerileri programına kayıt oldum. 15 kişinin katılacağı program 8 hafta sürecekti ve katılım zorunluydu. Her hafta iletişimle ilgili başka bir çalışma yaparak Eğitim programını tamamladım. Eğitimin son haftasında eğitmenimiz haftaya üniversiteye bir konuşmacı gelecek ve seminer verecek. İsmi Ahmet Şerif İzgören. Vaktiniz olursa sınavlarınıza denk gelmezse mutlaka kendisine dinleyin dedi. Seminer tarihine baktığımdan o gün ve o saatin önemli bir dersimin vizesine vize sınavına denk geldiğini gördüm. Yapacak tek bir şey vardı. Sınavı hızlı hızlı çözüp hemen semineri dinlemeye gidecektim. Öyle de yaptım. Sınavı hızlı bir biçimde bitirip seminerin verildiği salona doğru yürümeye başladım. Seminer başlayalı yaklaşık 40 dakika olmuştu. Seminer salonuna girdiğimde salonun neredeyse tamamı doluydu. Ben de arka koltuklardan birinde yer bulup oturdum. İşte Uğur Böcekleri programından söz edildiğini ilk kez orada duydum. Uğur böceği olmaya doğru. Üniversite ikinci sınıftaydım. 7-8 arkadaş bir araya gelerek pasif halde duran üniversite kulüplerinden birini etkinleştirmeye karar verdik. Bu durumdaki bir eğitim kulübünün yönetim kuruluna girerek kulübün adından tüzüğüne kadar her şeyini değiştirerek kurucu yönetici oldum. Üniversitelerin hemen yanında duvarla ayrılmış mahallelerinde oturan ve üniversiteyi merak etme Merak eden çocuklara üniversiteyi gezdirdik. Konferans salonlarında seminerler, söyleşiler verdik. Film gösterimleri yaptık. Anadolu Üniversitesi'nde okuyanlar veya mezun olanlar, Vakıf Bank'ın can ponosunu bilirler. Üniversitelerde yapılan ve yapılacak her türlü etkinlik hocama yapıştırılır. Arkadaşımla oradan geçerken Şerif Hocam'ın Avucunuzdaki Kelebek seminerini vermek üzere Taşbaşı Kültür Merkezi'ne geleceğini okudum. Seminer iki gün sonraydı. Seminer saati ve günü fakültede dersimiz vardı. Arkadaşıma dedim ki gel biz seminere gidelim. Ben konuşmacıyı bir kez az da olsa dinleyebildim. Kitabını okudum. Seminerinden çok şey öğrenebiliriz. Arkadaşım başta biraz itiraz etti. Ancak yoğun ısrarıma dayanamayarak benimle seminere geldi. Seminer salonunda en önde oturuyorduk. Seminer başladı ve Şerif Hocam benim uğur böceği olmamı sağlayacak kelimeleri cümlelere döktü. Projeden bahsetti ve nasıl üye olunacağını paylaştı bizlerle. Ben de hemen not aldım. Benim için iyi bir fırsattı. Çünkü yönetim kurulu üyeliğimizi devretme süremize az bir zaman kalmıştı. Ayrım sonu sayfa 136. Ayrım 13 sayfa 137. Seminer son derece keyifli ve bilgilendirici geçmişti. Seminer sonunda Avucunuzdaki Kelebek kitabını imzalatarak aldım. Böylece kendisiyle tanışma şansına ulaştım. Seminerden birkaç gün sonra internet sitesine girdim ve Uğur Böcekleri ile ilgili formu doldurarak yolladım. Yaklaşık bir ay sonra hem e-posta yoluyla hem de telefonda Uğur Böcekleri Programı Yönetim Kurulu Başkanı Fulye Temiz Geri Dönüş yaptı. Ben hala o e-postayı saklarım. Çünkü benim için o gün başka bir yol ayrımıydı. 19-20 Mayıs tarihlerinde Ankara'da iletişim, beden dili ve sunum teknikleri eğitimleri aldım. Tülay Üstündağ hocayla tanıştım. Drama yönetimiyle insanların nasıl etkileneceğini hayretlerle öğrendim. 30 Mayıs tarihinde tekrardan Ankara'da orucunuzdaki kelebek ve uğur böceklerinin felsefesini öğrendiğim eğitimleri aldım. O gün bizlerden Uğur böceği olabilmemiz için bir makale yazmamız istendi. Büyük heyecan ilk seminer. Seminer notlarını ve eğitimin videosunun olduğu CD'yi onlarca kez izledim ve okudum. Artık kendimi bu konuda yeterli görmeye başlamıştım. Birçok kuruma seminer başvurusunda bulundum. Ancak tahminimin ötesinde insanlar çok fazla ilgi göstermediler. Sorgulayıcı bakışlarıyla sen kimsin? Neden ücretsiz? Amacın ne? Gibi birçok soruyla karşılaştım. Mevsimin yaz olması nedeniyle okullar ve kurslarda tatildi. Ben de Bursa'da her yıl etkinliğini sürdüren Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı'nda seminer gerçekleştirmek için başvurdum. Yüz yüze ve telefonla yaptığım bir, birkaç görüşmeden sonra seminer başvurum kabul edildi. 350'den fazla öğrenci ve öğretmenden oluşan bir topluluğa seminer verecektim. Çok heyecanlıydım ve bu heyecanımı kontrol etmem çok kolay olmuyordu. Seminer akşam 21.30'daydı ve çocuklar sürekli konuşuyorlardı. Ben seminere başladım ve çocukların konuşması birkaç dakika içinde kesildi. Hepsi büyük bir dikkatli semineri izliyorlardı. Esprileri ve hikayeleri çok beğendikleri her hallerinden belliydi. Güven konusuna geldiğimde o sandalye oyunu tüm dikkatleri toplamıştı. Sandalyeyi çektiğimiz anda Öğrencilerin düşmemesi ve birbirlerine dayanarak kurdukları köprü arkadaşları ve öğretmenleri tarafından büyük alkış aldı. Seminer için ayrılan zamanın geçtiğini ben de onlar da anlamamıştı. Gerçi ben bazı yerleri unutmuştum ama yine de her şey yolundaydı. Seminer bittiğinde başta öğretmenler olmak üzere birçok öğrenci çevremdeydi. Öğretmenler, biz bu seminerin okulumuzda da verilmesini istiyoruz diye... ...benden telefon numaramı istiyordu. Öğrenciler de teşekkürlerini sunuyorlardı. Benim için ilk deneyimdi. Çok heyecanlıydım. Ama güzel bir iş için yaptığımı biliyordum. Tuplu olmak bir ayrıcalıktır. Gerçekten bir ayrıcalık. O kadar güzel insanlarla tanıştım ki bu projeyle. Burada hepsini anlatmanın imkanı yok. Böyle bir yazı yazmam istendiğinde... Ne yaşadıysam ve ne hissettiysem hepsini yazmak istedim. Ancak bazı şeyleri gerçekten yaşamak gerekiyor. Öğrencilerin gözlerindeki ışığın tekrar parlaklığını görmek o kadar güzel ki. Bu projeyi düşünenlere, emek ve zaman harcayanlara tek tek teşekkür etmek istiyorum. Serkan Duru, Bursa Derin bir nefes. Bir gün ablam işten eve geldi ve izgören akademi stajyeri arıyor. Bence başvur dedi. O sırada bir yerde staj yapıyordum. Ancak müdürümün İstanbul'a gitmesinden dolayı stajım sona erecekti. Staj başvurumu yaptım. Bir takım aşamalardan sonra da nihayet 20 Eylül 2010 günü İzgören Akademi'de staja başladım. İlk günümde tup odasının çok yoğun olduğunu ve bir süre onlara yardım etmem gerektiği söylendi. Odaya girdim, kırmızı bir oda. İnsana böyle bir enerji veriyor ki, Yönetim Kurulu Başkanımız Pelin Hanım, Türkiye Uğur Böcekleri programını ve daha sonra da yapılması gereken işleri anlattı. Günler ilerleyip işin içine iyice girince projeye çok bağlandım. Bütün hazırlıklarımız eğitimcinin eğitimi içindi. En yakın programımızdı. Sadece 1-2 hafta kalmıştı. Sonunda büyük gün gelip çattı. Bütün hazırlıklar tamamdı. Çok emek vermiştik. Çok çabalamıştık ama eminim kimse gram yorgunluk hissetmiyor. Aksine her şey güzel olduğu için kimsenin içi içine sığmıyordu. Ve en güzeli de bir ekip çalışması vardı. Beraber mutlu olup beraber endişeleniyorduk. Saat ilerledikçe konuklarımız yerlerini aldı. Onların da gözünde ayrı bir heyecan vardı. Çünkü onlar da tam olarak neler olacağını bilmiyordu. Saat erken olduğu için herkeste bir uyku mahmurluğu da vardı. Sunumlar başladı, aralarda aldığımız geri dönüşlerden anlıyorduk ki herkes çok mutlu olmuştu. Ve pazar günü sabahın erken saatinde kalkıp oraya gelmekten gayet memnunlardı. O gün bittiğinde hepimiz yapmış olduğumuz işin hem mükemmelliğinden hem de çıkarların olmadığı, aynı hedefe koşan 7'den 70'e bir sürü arkadaşımız olmasından gayet mutluyduk. Sonrasında projeye kendimizi iyice kaptırmıştık. Bir takım aşamalardan geçtikten sonra uçma zamanımız gelmişti. Artık çeşitli eğitimler almıştık ve bunları aktarmalıydık. İlk seminerimi bir ilkokulda verdim. Öğrenciler beni görünce çok mutlu oldular. Aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımı bana güzel anlattılar. Hiç boş durmadım. Öğrencilerle beraber geçirdiğim bütün zamanımı... Seminer sonrasında değerlendirme formlarını aldım. Saatlerce tekrar tekrar okudum. Yanımda en yakın arkadaşım da vardı. O da uzun uzun okudu formları. Gözlerimiz doldu. Bir tanesi, siz sınırların dışına çıkın dediniz ya. Ben o cümlenizden sonra karar verdim. Bilim adamı olacağım. Belki bunu okuyup bana güleceksiniz. Ama ben bunu yapacağım. Bana inanın demişim. O gün karar verdim. Bu yaşa kadar ne için yaşamıştım? Başarı neydi? İyi bir okul kazanmak mı, derece yapmak mı, iyi bir işe girmek mi? Başarı bunların hiçbiri değildi. Başarı birinin hayatına yapılacak olumlu bir dokunuştu. Ben bunu yapmıştım. Hep başarılarımla babamın, ailemin yüzünü güldürmeye çalıştım. Ama o formları onları da okuttuktan sonra anladım ki ailem işte tam o anda gerçekten benimle gurur duyuyordu. O gece yatağıma yattığımda 21 yıldır ilk defa böyle hissediyordum. İçimde sebebini an anlamadığım bir rahatlık vardı. Hani hastayken naneli şeker yersiniz de rahat bir nefes alırsınız ya bu da öyle bir şeydi. Bütün vücudum kalbim nefes alıyordu. Şu sıralar seminerlerime bir süre ara verdim. İnanın vicdan azabı çekiyorum. Rahat değilim. Mutluyum ama hep bir şeyler eksik. Bitkisel hayatta olmak gibi bir şey bu aslında. Nefes alamıyorsunuz. Ama birinin umudu, ufacık bir gülüşü sizi tekrar hayata bağlıyor. Projeyi başlatarak insanlara yaşama sevinci veren, umut vaat ettiren, başta Şerif hocama, olmak üzere bütün iz gören ailesine çok teşekkür ederim. Sizi tanımadan bizim çekirdek ailemiz vardı. Artık kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Biz hep bizdik ama bu proje ile hayatın karmaşasından unuttuğumuz benliğimizi, insanlığımızı hatırladık. Sinem Sarı, Ankara. Gönüllü, sonsuza kadar. Erciyes Üniversitesi işletme bölümünü bitirdikten hemen sonra bir firmanın üretim planlama departmanında işe başladım. Fabrikada toplam 400 işçi çalışıyor bize bağlı olarak. İlk işe başladığımda içerideki şefler demiş ki bu kız en fazla 2 ay çalışır dayanamaz bu işçilere. İlk mülakatta müdürümüz bana bir soru sordu. Firmada bir etkinlik düzenlesek yüzme, basketbol, voleybol, futbol bölümleri olsa hangisini tercih edersiniz? Hemen cevapladım yüzme. Tek söylediği şey yarın sabah işe başlıyorsun oldu. Ve böylelikle asıl kişisel gelişim maratonu o zaman başlamış oldu. İlk projem, üretimde ilk başlattığım yenilik bütün çalışanların her gün kendilerine ne olursa olsun bir sebep bulup 15 dakika gülmeleriydi. Her gün içeri geçip dolaşır sorardım. Ya Songül Hanım, gülecek bir şey bulamadım inan dediklerinde bir şeyler bulmaları için süre verirdim gülmeye başlarlardı zaten. İkinci projem. Üretimde ustalıkla ustalarla haftalık toplantı yapardık. Bir gün toplantıya 3 adet kitap getirdim ve seçtiğim ustalara verdim. Bu firmada bir ilk olmuş. Daha önce böyle bir şey yapan idareci hiç olmamış. Arkadaşlar bu kitapları okudular ve başkalarına verdiler. Üçüncü projem. Derlemiş olduğum güzel hikayelerden oluşan yazılarımı bütün işçilere çıktı olarak hazırlar, her ay işçilerin çıktığı çıkış kapısında hazırlıklarımı yaparak bekler ve hepsine tek tek verirdim. Çocuk yetiştirmekten yurt sevgisine ve girişimciliğe kadar her konuyu öyle yazılı anlatmaya çalıştım. Teşekkür etmeye gelirlerdi. Songül Hanım evde hanıma verdiğim, o da okuyor verdiğin yazıları diye. Ne güzel. Meğer verdiğim yazıları ailece okuyorlarmış. Mutluluğum tarif bile edilemez. 5 yıl Flexit'te çalıştıktan sonra 2011 yılında Kayseri İşkur İl Müdürlüğü'ne atandım memur olarak. Bir yıldır burada görev yapıyorum. Kayseri'de benim sürekli kitap aldığım bir kitap evi var. Akabe Kitap Evi. Orada kitap bakıyor. Orada kitap bakıyorum yine bir gün. Bir kitap duruyor masada. Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. Kitabı inceledim biraz. Sonunda almaya karar verdim. Eve gelince okumaya başladım. Beş saatte bitti. Bir arkadaşıma Ahmet Şerif İzgören'in başka kitapları da var. Varsa alalım dedim. Ve bütün serisini aldık. Kısa bir sürede çabucak okudum. Kitapların arkasındaki proje gözüme ilişti. Türkiye Uğur Böcekleri Programı. Ne güzel dedim. Antalya'dan Nazlı Hanım aradım. Ben Şerif Bey'le görüşmek istiyorum. Nasıl görüşürüm dedim. Bana e-posta adresini verdi. Hemen oturdum. Bir e-posta yazdım. Uğur Beci olmak istiyorum diye. Konu kısmı ise aynen şöyleydi. Hocam lütfen cevap yaz Kayseri. E-postayı gösterdim, gönderdim. Bir gün sonra bir baktım. Şerif Hocam cevap yazmış. Kayseri ofisten Gökçen Kayınova Acıner diye arkadaşımız var. Görüşebilirsin. Gökçen Hanım aradım. Güler yüzlü, şeker, harika bir insan. İyi bir dost Gökçen Hanım. Derken Uğur Böceği Songül uçmaya başladı okullara. İlk seminerimi Kayseri Fen Lisesi'nde verdim. Daha sonra İnci Su'daki ilköğretim okullarıyla görüştüğümde çoğu Milli Eğitim'den onay alınması gerekiyor deyince ben de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünü aradım. İzin vermedi. Olmadı derken İncesu Şahbaz İlköğretim Okulu'ndan istek geldi. Gelin seminer verin diye. Gittim. Ben seminer verirken okul müdürü ilçe milli eğitimi aramış. Songül Hanım seminer veriyor diye. Ben dalmışım konuya. Anlatıyorum öğrencilere. Seminerin yarısında bir adam geldi. Oturdu arkaya. Dinledi bir süre ve gülümsedi gitti. Sonradan öğrendim ki... Oturup dinleyen kişi milli eğitim müdürüymüş. Bir şey demediğine göre hoşuna gitmiş demek ki. Geçenlerde Boydak İlköğretim Okulu'na gittim. 200 öğrenciye seminer veriyor, veriyorum. Aslında tema için gitmiştim. Toprağın tanıtımını geçtim. Örgütlenme, bilinçlenme vesaire onlara değiniyordum. Bu okuldaki öğrenciler, akademisyenlerin, işverenlerin çocukları, yani zengin dediğimiz kademe çocukları... Ama bir görün gözlerinde hiç ışık yok. Erozyonu filan bıraktım. Başladım kişisel gelişim konuları anlatmaya. Serçe hikayesinden tutun birçok konuya değindim. Seminer sonunda bir küçük çocuk geldi. Songül abla ben de uğur böceği olmak istiyorum. Bir uğur böceği en çok kaç yıl yaşar demesin mi? Güldüm sarıldım çocuğa. Bilmiyorum ama bakacağım ilk fırsatta dedim. Mayıs ayında da Tomarza Lisesi'ne gitmiştim. Seminerin sonunda kısa bir şiir okudum ve bitirdim. Bir arkadaşımız el kaldırdı ve söz aldı. İyi ki geldin Uğur Böceği. Bizim okulumuza pek kimse gelmiyor da dedi. Çok duygulanmıştım. Gözüm doldu ve ne kadar doğru bir iş yaptığımı bir kez daha anlamış oldum. Nisan ayında Sivas 100. yıl kız yetiştirme yurduna gitmiştim seminere. Seminerde sevgiden bahsediyordum. Söz istedi bir genç kız, Songül abla dedi, sen sevgiden bahsediyorsun ama ya karşınızdaki kişi bizi sevmiyorsa nasıl davranmalıyız? Çok duygulandım ve kurabildiğim empatinin en iyisiyle cevap vermeye çalıştım. Aslında şükredilecek ne çok şey var. 2010 yılından bu yana toplam bin kişiye seminer verdim. 2012 yılında seminer patlaması olacak. Bu böcek Songül uçup daha fazla yere konmaya gönüllü. Bunun yanı sıra başka projelerim de olacak. Karanlıkla dost oldum. Seminer için izin aldım. Çıkarken bir arkadaş nereye gidiyorsun diyor. Benim cevap vermeme fırsat kalmadan başka bir kadın seminer mi varmış diyor. Biz kendi çocuklarımıza eğitemiyoruz Songül. El alemin çocuklarına ders verecekmiş diye devam ediyor. Üstelik organizasyonda para yok pul yok. Songül gibi enayiler bulunmaz bu zamanda. Diyerek noktayı koyuyor. Çantam alıp çıkıyorum. Cevap, ver, cevap vermiyorum kadına. Böyle cahil birine anlatacak bir şeyim olmaz diyorum. Yola çıkıyorum ama iş yerindeki kadının dedikleri gözlerimin dolmasına yetiyor. Geçenlerde okuduğum bir yazı aklıma geliyor. Kendindeki karanlıkla karşındaki aydınlığı söndürerek büyütüp besliyor. İşte tam da bunu diliyorum. Ve yola devam ediyorum. Yol uzasın istiyorum. Kendi kendime, bak Songül, eğer gözün dolarsa, sesin titrerse bir daha gözüme görünme diyorum. Duygusallık yok diyorum. Yol bitiyor ve seminer vereceğim görme engelliler okulunun kapısında iniyorum araçtan. Kalbim sürekli konuşup duruyor kendi kendine. Kes diyorum, konuşma yeter artık, bu seminer verilecek. Seminere başlayacağım. Fakat flaş belleğin çalışmasında sorun yaşıyorum. Kendi kendimi çalıştırmak için uğraşırken minik saçları sarıdan çok beyaza yakın bir çocuk geliyor. Sorun mu var abla diyor. Ayrım sonu sayfa 145. Ayrım 14 sayfa 146. Evet diyorum. Flaş belleği çalıştıramadım. Olsun diyor. Görüntüye gerek yok ki. Biz zaten göremiyoruz. Kafama bir ağırlık inmiş gibi çocuğa bakıyorum. Sözde çaktırmıyorum. Yok diyorum, flaş kullanmayacağım. Bir dosya vardı da o nedenle diyorum ve sohbetimiz başlıyor. Espriler havada uçuşuyor çocukta. Asıl karanlıkta yaşayıp hiçbir şey göremeyen insanlar bizleriz. Çocuktaki şen şakraklığa bak dedim kendi kendime. Biz karanlığa düşmanlık ama bu çocuklar göremedikleri için karanlıkla dostturlar. Kalplerinde yaktıkları bir mum ışığı ile hayat denilen yollarına devam edecekler. Karanlıkta oturduğumda hep o çocuklar aklıma geliyor. Ve ben de karanlığa kızmıyorum. Düşman değilim karanlık. Seninle dostum diyorum. Songül Tufan, Kayseri. İyi ki Uğur Böcekleri var. Tup ile tanışmam, üniversitede arkadaşlarım ile katıldığım bir kişisel gelişim seminer, semineri haftasında oldu. Seminer bitiminde sonradan Uğur Böceği olduklarını öğrendiğimiz arkadaşlarımızın proje tanıtımlarına dinledik. Çıkışta hazırlanmış kağıtlara bizlere ulaşması için iletişim bilgilerimizi yazdık. Açıkçası sonradan ulaşılacağı konusunda şüphelerimiz vardı. Projeden gelen e-postayı gördüğümüzde ise çok heyecanlandık. Uğur Böceği olma yolunda ilk adımı atmıştık. Seminerler verebilmek için öncelikle eğitimcinin eğitimi sürecinden geçtik. Sonrasında iş bize kalıyordu. Seminer içeriğine çalışmak ve insanların yüreklerine konmak için cesaretlerimizi toplamak. Benim için bu süreç çok hızlı olmadı. Severek ve içtenlikle yaptığım çalışmalar sonucunda ilk deneyimi aile bireyleri üzerinde gerçekleştirdim. Aslında sesli olarak da çalıştığım için anneme ve ablama da farkında olmadan ezberletmeye başlamıştım. İlk deneyimim için bir pazar gününü seçtim ve babacığım da evde olsun. Anneme, ablama ve babama verdiğim ilk seminerim ablamın anlatımımı biraz sabote etmesi dışında başarılı geçmişti. İlk seminerden sonraki amaç biraz daha dışarıdan kişilere ulaşmak oldu. Bunu da bir bahar sömestri sonunda üniversitenin bahçesinde dört arkadaşıma verdiğim seminer ile gerçekleştirdim. Bundan sonrası daha rahattı. Onlardan da aldığım beğeniyle cesaretim artmıştı. Sonrasında daha çok kişiye ulaşmak ve onların da yüreklerine konarak yurt sevgisini, dürüstlük, hoşgörü ve güvenin önemini anlatmak, hatırlatmak için üniversitede, liselerde, İlköğretim öğretim okullarında yetiştirme yurdunda seminerler verdim. Seminerler sonucunda dinley dinleyenlerin seminer sayesinde hayatlarında olumlu değişiklikler olacağını ifade etmeleri, gözlerindeki farklı yaşam ışığı, hayat boyu unutamayacağınız kazanımları katıyor hayatınıza. Seminer vermeye, hazırlık dışında seminer verebilmek için ilgili yerlerdeki kişileri ikna etmek de bizlerin verdiği bir mücadele aslında. Çünkü her yerden olumlu yanıt alamıyorsunuz. Seminer içeriği ve özellikle karşısında sizi gören kişilerin inancını sağlamak konusunda zorluklar yaşanıyor. Ancak verdiğiniz bir seminerden sonra, Devamının geldiğini gördüğünüzde, başka okul ve öğretmenlerden seminer vermeniz konusunda daha çok yüreğe, göze ışık olmanız için istekte bulunulduğunda siz de cesaretinizi topluyorsunuz. Tanımadığınız, belki de bir daha hiç göremeyeceğiniz insanlar için bir farkındalık oluşturabildiğiniz ve hayatlarına bir dokunuşu da siz yaptığınız için Yüreğinizi farklı bir mutluluk ve huzurun kapladığını hissediyorsunuz. Bir süredir seminerlere uzağım. Ancak ilk seminerimi dinleyen babacığım halen neden seminer vermediğimi sormaya ve vermemin gerekliliğini ifade etmeye devam ediyor. Sanırım başkalarının hayatına yaptığımız o dokunuşların mutluluğu, gözlerindeki ışıltılar seminerden seminere katlanarak artmakta. Ve siz uğur böcekleri uçmaya devam ettikçe artan biçimde çevrenize bu ışıltıları dağıtmaya da devam ediyorsunuz. İnanıyorum ki aynı şekilde siz uğur böceklerinin konduğu yüreklerde sizden aldıkları ışıltıları, hayata dair ufak ama önemli dokunuşları çevrelerine dağıtmaya devam ediyorlar. Çevremdeki birçok insanın boş işler ile uğraştığımızı düşünmelerine birkaç kişiye seminer vermekle ne yapılabilir ki? Demelerine karşın, yılmayarak bir kişinin daha yüreğine dokunabildiysek, hayatlarında bir farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize. İyi ki bir uğur böceğiyim, iyi ki uğur böceğiyiz. Sinem Dincol, Ankara. Her yaşta yapılacak bir şey var. Ben mi? Seminer mi? Asla. Yıl 2007, üniversite birinci sınıftaydım. Artık büyümüştüm. Yıl Yurdumu kuru kuruya sevmenin ona bir katkısı olmadığını anlamıştım. Somut bir çaba göstermeli, elimden gelen ne varsa onu yapmalıydım. Artık ülkem için çalışıp çabalayacak yaşa gelmiştim. Ülkeme katkıda bulunmam için bir yaşa gelmem gerekmediğini, yurdunu seven herkesin her an yapabileceği bir şeyler olduğunu daha sonra tüpte öğrenecektim. Bir yere tutunmalıydım. Birileriyle beraber ülkeme katkıda bulunmalıydım ama kiminle? Siyasi gruplara katılmak istemiyordum. Ne yapmalıydım? İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş. Şerif Hoca da Hacettepe'ye geldi. Tupu o seminerde tanıdım. Tam da benim aradığım gruptu. Uğur Böcekleri. Siyasi yönü yoktu. Herkese açıktı. Kaybolmaya yüz tutmuş çok önemli değerlerimizi hatırlatmak, canlandırmak için kurulmuştu. Her şey harikaydı. Bir tek şey dışında. Bu değerleri insanlara anlatmam için seminer vermem gerekiyordu. Onlarca insan karşımda oturacaktı ve ben onlara sunum yapacaktım. Bu benim için imkansızdı. İşte bu sayfanın giriş cümlesi o zaman belli olmuştu. Bir gün ben de uğur böceği olacaktım. Ama hazır değildim. Daha doğrusu hazır olmadığımı sanıyordum. Göndüğümdeki yurt sevgisiyle işe bak İşe başlamak için yeterliymiş. Sonradan öğrenecektim. Bu başaramama düşüncesi benim projeye katılmamı iki sene geciktirdi. Uğur böceği olmak için taşımam gereken diğer özellikleri zaten Uğur böcekleriyle beraber kazanacakmışım. Diğer hocalarım dışında Ahmet, Elif, Elifçe, Elif A, Yasemin, Tuğba, Merve, Merve Işıl, Nazlı... Hamide, Davut, Selami, Pelin, Eda, Nihal, Hatice, Nurten. Hepinizden o kadar çok şey öğrendim ki beni seminer verebileceğim konusunda yüreklendirdiniz. Ve sonunda uçmaya başladım ben de. Gönüllü çalışırken sanki hep çalışan emek veriyormuş gibi görünüyor dışarıdan. Ama ben şundan eminim ki tupa verdiğimden çok daha fazlasını aldım. Kazandım. Hayatta başıma gelen en güzel şeylerden biriydi Uğur Böcekleri. İyi ki varsınız. Şerife Gökdemir, Ankara. Gerçek Mutluluk İsmim Şimal Nisa Ekmekçi. Bursa'da bir ilköğretim okulunda 5. sınıf öğrencisiyim. Uzunca bir süredir benim ve arkadaşlarımın oynamaktan zevk aldığı bir bebek serisi vardı. Giyimleri ve saçları değişik. Pek çok benzeri oyuncağım olmasına rağmen... Birinde bende olmayan çeşit olunca onu da almak istiyordum. Annem bu durumuma çok üzülüyor, doyumsuz olduğumu söyleyip kızıyordu. Çünkü annem çocukluğunda maddi sıkıntılarla büyümüş, çok şeyden mahrum kalmış. Geçen yıl okulumuzun velilerinin de katıldığı Çanakkale gezisi vardı. Babam gezilere gitmeme kolay kolay izin vermez ama anneme çok ısrar ettim. Ve o da babamı ikna etti. Çünkü o da öğrenciyken okulda pek çok geziler olmuş. Ama maddi durumu kötü olduğu için anneannem yollamamış. O zamanlar çok üzüldüğü için bu olay içinde yer etmiş. Annemle beraber geziye adımızı yazdırdık. O hafta sonu annemden yine o bebeklerden istemiştim. Annem ise bana başka bir teklifte bulundu. ''İstersen bu parayı bebeğe vermek yerine üstüne ekleyelim. Birinin annesiyle beraber geziye katılmasına sağlayalım.'' dedi. Annem, öğretmenime dört kişilik para vereceğini, durumu olmayan ama gelmek isteyen iki kişiyi götürmek istediğimizi söylemiş. Öğretmen de birinin istediğini ama sadece bir kişinin parasını verebildiklerini, geziye yalnız kabul edilmediğinden vazgeçtiklerini... ...ve çocuğun çok üzgün olduğunu söylemiş. Çözüm bulunduğu için herkes mutlu olmuş. Tabii en çok da ben. O gezide kim olduğunu bilmediğim biri... ...benim yardımımla mutlu olmuştu. Ve dünyada benden mutlusu yoktu o gün. O şehitlikleri gezerken... ...dedelerimizin kuru, ekmek, kuru ekmekle soğukta... ...o tepelerde savaştıklarını... ...yokluğa rağmen kahramanca birbirlerine destek olduklarını dinleyince... Bu sefer gerçekten utandım. Gerçek mutluluk pahalı oyuncaklarla olmuyormuş. Çok önemli bir şey değil belki ama ben kendimi dünyayı kurtarmış gibi hissettim. Şimal, Nisa, Ekmekçi, Bursa Özgüven ve Cesaret Projeye 2009 yılı Aralık ayında dahil oldum. Gümüşhane'den Ankara'ya Uğur Böceği olmak için gitmiştim. Benim gibi Türkiye'nin farklı illerinden 300 civarında Uğur Böceği adayı Ankara'ya gelmişti. Yanımda oturan Uğur Böceği adayı ise Isparta'dan gelen öğretmen Murat'tı. O gün pek çok kişiyle tanıştım. Projenin detaylarını öğrendim. O gün sonunda benim hayat amacım ve değerlerimle TUP değerlerinin paralel olduğunu gördüm ve şunu düşündüm. İçinde bulunmak istediğim proje tam da yapmak istediğim şeyleri kapsıyor. İnsanlara bilgiyi taşıma ve onların kalplerine dokunma şansı bulabileceğim için inanılmaz derecede mutluydum. O ilk toplantıdan döner dönmez önce bir başarı hikayesi araştırıp yazdım. Ardından yakın çevremdeki insanlara seminer verdim. 2010 yılı Şubat ayında sunum atölyesine katıldım. Bütün süreçler inanılmaz şekilde geçiyordu. Turuncu uğur böceği olarak artık seminer vermeye hazırdım. Bu dönemde Balıkesir Üniversitesi'nde doktora yaptığım için Balıkesir ilinde bulunmaktaydım. Hiç beklemeden seminer vermek için okullara gittim. İlk seminerim Balıkesir Kız Meslek Lisesi'ndeydi. Karşımda 300 kişi vardı. Heyecan çok yüksekti. Semineri verdim. En heyecanlı kısmı ise seminer formlarını okumaktı. İnanılmaz geri bildirimler vardı. Onlardan bazıları olumsuz olsa bile yaptığım işten müthiş bir manevi tatmin aldığımı hissettim. 2010 yılı Mart ayından 2011 yılı Ekim ayına kadar yaz ayları hariç hiç ara vermeden fırsat buldukça seminer verdim. Toplam seminer sayım 30'a, ulaştığım kişi sayısı ise 2500 civarına ulaştı. Kendi perform Performansıma bakıyorum da ilk seminerimle son seminerim arasında müthiş bir gelişme var. Bunu geri bildirim formları da gösteriyor. Son verdiğim seminerlerden aldığım formların hepsi olumlu. Bu durum semineri iyi anlattığımı gösteriyor. Ama bu da yetmez. Daha iyi olmalıyım ve bunun için çalışıyorum. Bu 30 seminerin içerisinde ilk öğretim okulu, cezaevi, lise, dershane, hastane gibi yerler var. Her gittiğim yerde çok değerli insanlarla tanıştım. Verdiğim seminerlerden çok önemli geri bildirimler aldım. Bunlardan bazılarını aşağıda sizinle paylaşmak istiyorum. Balıkesir'in Sındırge ilçesi Osmanlar İlköğretim Okulu'nda verdiğim ilk seminerimin sonunda bir ortaokul öğrencisi şöyle yazıyordu. Konuşmalarınızda yüklem yerine özneye vurgu yapıyorsunuz. Bu durum konuşmalarınızın akıcılığını bozuyor. Daha ortaokul yıllarında bir öğrencinin sunumumu değerlendirip eleştiride bulunabilme cesareti göstermesi beni inanılmaz etkilemiş ve mutlu etmişti. Gümüşhane, Fen Lisesi'nde verdiğim seminer sonunda bir öğrenci şöyle yazmıştı. Artık kendime engel olmayacağım. Bu seminer sonunda ben de bazı şeyleri başaracağıma inandım. Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet'i örnek alacağım. Bir kamu kurumunda ise bir katılımcı, girişimcilik konusundaki görüşünü şu kelimelerle ifade etmiş. Giyimimizin, saçımızın, sakalımızın ve giriş çıkış saatlerimizin kanunlarla belirlendiği bir iş yerinde nasıl girişimci ya da üretken olabiliriz? Gümüşhane'de cezaevinde verdiğim seminerlerden mahkumlar çok memnun kaldılar. İnsanlar görmeyi özlediklerini insan görmeyi özlediklerini söylediler. Onları önemsediğimiz için teşekkür ettiler. Bazı değerlerin farkına vardıklarını belirttiler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde bir öğrenci ise sunum sorumluluk bilincini kazandırıyor. Kim ne der diye düşünmeyip kendi sorumluluğu üzerine alıp kendi doğrunu yapmayı. Bu yaşımıza kadar hep susturulduk. Bu nedenle hep içine kapanık, cesaretsiz, duygusuz yapan özellikleri kazanıp özümüzde olanları kaybediyoruz. Bir gülümseme iletişimi başladı. Belki de karşındakini hayatındaki en yakın dostun yapar diye yazmış. 2500'e yakın geri bildirimimden %100'e yakını hem konular yönünden hem de anlatımımla ilgili olumlu geri bildirimler içeriyor. Burada bunların hepsine yer veremiyorum. Ancak bu geri bildirimlerden çıkardığım sonuçları aşağıda kısaca anlatmak istiyorum. Bu seminerler katılımcılara anlatılan konular hakkında farkındalık, bilinci ve duyarlılık kazandırmaktadır. Seminer katılımcılarda özgüven ve cesaret artışı yaratmaktadır. Anlatılan hikayeler onları çok etkilemektedir. Bu seminerlerin toplumun her kesimine verilmesi için talepler vardır. Özetle, bu seminerler toplumsal gelişime, birlik, beraberliğe ve bazı değerlere önemli katkılar yapmaktadır. Daha da önem verilip sürdürülmelidir. Peki, bu proje bana neler kazandırdı? Bunları da şöyle özetlemek isterim. Bazı değerlerimi yeniden gözden geçirerek bu projenin değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir birey oldum. Toplum önünde konuşabilme becerimi kat be kat artırdım. Birçok değerli insan tanıdım dostluklar kurdum. Mimar Sinan ve Rasim Pehlivanoğlu gibi dehaları örnek alarak beş tane buluş yaptım ve patent aldım. Kendime, çevreme ve topluma faydalı bir birey olduğumu düşündüm. Bu duygu kendime olan güvenimi ve saygımı artırdı. Bu projeden sağladığım manevi tatmin, yaptığım mesleği ve yaşadığım hayatı olumlu yönde etkileyerek bana umut kaynağı oldu. Bu proje bana dünyaya açılan yeni bir pencere sağladı. Bu projenin bana burada sayamadığım daha pek çok katkısı oldu. Bundan sonraki süreç için ise şunları söyleyebilirim. Bu projenin hangi noktasında olursa olsun her zaman gönüllü hizmet etmekten mutluluk duyacağım. Ve elimden geldiğince bu projenin içerisinde yer alacağım. Bu projeyi yürüten gören Akademi'ye, ve diğer top yönetici ve başkanlarına da bana gösterdikleri yardım ve nezaketten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Taşkın Kılıç, Gümüşhane Ayrım sonu sayfa 154 Ayrım 15 sayfa 155 İlk heyecan Hayatımızda ilk tecrübelerimizin hep ayrı bir yeri vardır. Bu duygu içerisinde ben de Türkiye Uğur Böcekleri programı kapsamında gönüllü verdiğim ilk seminerimle ilgili anıtlar demetimi paylaşmak istiyorum. Nasıl oldu da bir seminer verme ihtiyacı hissettim? inanın bilmiyorum. Türkiye Uğur Böcekleri programına katılalı yaklaşık 5 ay olmuştu. Ve sanırım bizden bir defa da olsa bir seminer vermemiz bekleniyordu. 2007'nin Ağustos ayıydı. Okulumuza yakın mesafede bulunan bir yetiştirme yurdu'na gittim. Halkla ilişkilerden bir hanımefendiyle ve arkadaşlarıyla orada bir seminer verip veremeyeceğim üzerine konuştuk. Bir yandan projenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlatırken, diğer taraftan bu deneyimimi ilk defa yaşayacağımı Yağız Anadolu Delikanlısı dürüstlüğüyle belirtiyordum. Tabi bu ayrıntıyı duyunca kurumun halkla ilişkiler çalışanları biraz tedirgin oldu. Ve belli et, etmek istemeseler de benim bu talebime pek olumlu bakmadılar. Gerçekten burada bir seminer verebilmeyi çok istiyordum. Ve bunun için hemen hemen iki haftada bir bu kuruma gelip bir tarih üzerinde anlaşabilmek için çok çaba sarf ettim. Gel zaman, git zaman, tam bir mevsim sonra da olsa tarih almayı başardım. 5 Kasım 2007 Pazartesi. Randevu tamam, sıra hazırlanmaya geldi. Bu gel zaman git zaman sürecinde tanıştığım kurumun müdürünü ikna edebilmek için çok ter dökmüştüm. Proje hakkında aklıma gelen her şeyi sıralıyordum. Bir konuşmamızda da. Bir ara projenin mimarlarından bahsetmiştim. Ve bu yana ve bu bana yol su elektrik olarak geri döndü. Müdür bey, Ahmet Şerif İzgören zaten burada bir seminer yapmıştı ve çok beğenilmişti. Onun yaptığı gibi bir seminer yapabilir misiniz? diye sordu. Ben bu soruyu duyduğumda otomatiğe bağlımış her şeye tamam derken yakaladım kendimi. Tabi onun kadar olmasa da elimden gelenin en iyisini yaparım. Bu nedenle iyi hazırlanmalıydım ilk seminerime. Hazırlanma süreci tam bir facia. Hepimizin içinde yaşadığı yaklaşık son 20 yıldır yapılan planlara bakın. Tam bir mimari harika, harikası. Mesela Adıyaman'daki evimizin duvarlarında her kış muhakkak şelaleler oluşur. O görüntüye aşina olduğumdan Ankara'ya okumaya geldiğimde özellikle Keçiören'de şelalelere yakın bir yerde oturmayı tercih ettim. Ankara'nın soğuğuna inat, müteahhitler apartman dairelerine sıcak bir atmosfer oluşsun diye yalıtımsız yapı vermişler. Yan komşu hapşırsa ben bu taraftan çok yaşa diyorum ve diğer taraftan yanıt gecikmiyor hep beraber. İşte bu şartlarda çalışıyorum ilk seminerimi. İlginç olan ne mi? sesli çalışıyorum. Evet arkadaşlar, seminerin ana başlığı kendi hayatınızın lideri olun. 6 at başlıktan oluşan bu seminerimiz yaklaşık 1 saat sürecek. Yan taraftan hapşırık değil öksürme sesi geliyor. Ben hiç Ben hiç vaziyetimi bozmuyorum. 20 metrekarelik odamda önümde beni dinleyen onlarca kişiye seminer veriyorum. Lütfen şimdi biriniz A, biriniz B olun. Teşekkür ederim. Beyleri görebilir miyim? Kapı tıklıyor. Arkadaş soruyor. Haydar, bir ödevim var, sunum gibi bir şey. Ona çalışıyorum. Eğer çok rahatsız edersem. Hazırlandığım bir kişisel gelişim semineriydi ve neredeyse kendi kişisel sağlığımın yerinde olduğunu ispatlamak zorunda kalıyordum. Seminer çok güzel geçti. Hatta ilk seminerim olmasına nazaran harikaydı. Seminerden sonra çocukların gözlerinde beliren memnuniyeti anlatamam. Bu nedenle bu proje için emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tuğba Bademci, Mersin Hayat bağım TUP TUP demek insan demek, hayat demek Türkiye demek. Türkiye Uğur Böcekleri programında yaklaşık bir, buç bir buçuk yıldır gönüllüyüm. TUP Antalya'da ilk başladığında Erasmus'taydım. Döndüğümde ilk işim TUP için harekete geçmek olacaktı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda yarıda bıraktığım gönüllülüğüme de devam etmek istiyordum. Aynı zaman test çalışmam için yurt dışında TÜBİTAKA proje hazırlamıştım ve o da kabul olmuştu. Bir sürü analiz beni bekliyordu. Yani çok fazla yol kat etmem lazımdı. Güzel bir Avrupa macerasından sonra Türkiye'ye döndüm. TUB'un ilk eğitim dönemine katıldım ve gerekli prosedürleri tamamlayıp gönüllü olmayı başardım. İlk seminerimi Hacı Melike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi'nde vermiştim. Cidden çok zeki çocuklardı ve çok heyecanlanmıştım. Aynı okula yaklaşık iki ay önce girişimcilikle ilgili konuşma yapmaya gittiğimde beni heyecanla dinleyen çocuklar şimdi biraz şaşırmışlardı. Aslında oradaki heyecanım Onlara bizim dilimizden seslendiğim, halkımızın hikayelerini paylaştığım içindi. Girişimcilik konuşmamda kendi deneyimlerimi aktarırken burada Türkiye'nin durumunu anlatmak, tarihimize göz atmak, duygularımı duruk noktasına taşımıştı. Tüm bu güzel duyguları yaşıyorken diğer yoğun çalışmama tempom da devam ediyordu. Haftanın her günü gece 12'lere kadar projem üzerinde çalışıyordum. Ben bilgilerle büyüdükçe bunları paylaşmam gerektiğini düşündüğüm için çarşamba günleri de TGEV'e gidiyordum. Özellikle o gün sabah dersim olmadığı için TGEV'de 8.30'da 2 saat ders veriyor ve eve dönüp projeme devam ediyordum. Aynı zamanda tango gösteri çalışmalarına da hazırlanıyordum ve yan flüt kursuna başlamıştım. Bir gün bir hocam dedi ki Tuğba çok yorgun görünüyorsun. Ben de durumumu anlattım. Ne gerek var bunlara diye bir cevap alınca ne diyeceğimi bilemedim. Hocam adına üzüldüm. Evet yardımcı doçent olmuştu ama hayatta bazı şeylerden yoksun yaşamış, insanların kalplerine hiç dokunmamış, bu duyguyu hiç tatmamıştı. Her şeyiyle güzel olan hayatım mezuniyet ile son buldu ve üniversite okuyan belli kesimin kaderi olan işsizlik sorunu ile eve döndüm. Yaşadığım yerde tegev yoktu, sosyal yaşam hiç yoktu. Peki ben ne yaptım? Öncelikle TUP, bellekte taşınır bir proje olduğu için hemen onun üzerinde yoğunlaştım. Lisede çok sevdiğim bir hocamın Bandırma Enerji Fen Lisesi'ne müdür olduğunu duydum ve aradım. Projeyi anlattım. Seminer için beni 12 Ekim 2010 tarihinde davet etti. İşte en güzel duygulardan birini burada yaşadım. Daha önce benim ders aldığım hocam beni dinliyordu ve bu seminer için bana teşekkür etti. Sadece bir teşekkür beni gururlandırdı ve kendimi çok önemli hissettirdi. Daha sonraki seminerlerimi Erdek Anadolu Lisesi'nde, Bandırma Meslek Eğitim Merkezi'nde... İMKB teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde verdim. Bandırma Mesleki Eğitim Merkezi'nde verdiğim eğitim ara eleman yetiştiren bir okul olduğu için onların kendilerini değerli hissetmeleri açısından çok önemliydi. Seminer tarihini bir hafta önce almıştım ve o hafta içerisinde çok kötü grip oldum. Semineri iptal edemedim. Gün geldiğinde ise yataktan kalkıp seminere gittim. Tup böyle bir şey işte. Hasta olsanız da size öyle güç veriyor ki kendinizi semineri anlatırken buluyorsunuz. İMKB Teknik ve Endüstri Mezlek Lisesi'nde 81 kişiye eğitim verdim. Bugüne kadar en çok sayıda katılımın olduğu seminerdi. Bu okulda okuyanlar çok şanslıydı. Çünkü okul müdürleri sosyal sorumluluk konusunda çok bilinçliydi. Bana kendisini anlattı. Ben 21 yıllık müdürüm kızım. Önceden insanlara emrederek her işi yaptıracağımı düşünürdüm ve sert davranırdım. Bir gün okul müdürlerine bir pro program kapsamında eğitim vereceğiz dediler. Bugüne kadar ben eğitim vermişim nasıl olacak diye düşündüm. Gittiğimde çok üzülerek söylüyorum ki biraz küçümseyerek salona girdim. Sonra oyunlar oynadık ve yöneticilik aslında böyle olmuyormuş onu öğrendik. En önemlisi de yönetici olsam bile eğitim alman gerekiyormuş, onu hatırladık. Ben o gün kendimi yeniledim, davranış şeklimi değiştirdim. Senin bugün bize anlattıkların öğrencilerimiz açısından çok önemliydi. Sen bu kapıdan çıkacaksın ama senin anlattıklarını biz daha çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Okul müdürü Mehmet Bey bana projenin önemini ve üzerinde daha çok emek verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Seminere sadece bir gün gittim. Ama onlara belki okul sonuna kadar konuşulacak bilgi depoladım. Tüm bunları yazarken bir an için o günlere geri gittim. Top benim için hayatımda çok önemli bir yere sahip. Çünkü üniversitede başarılıydım. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Çok aktiftim. Evime döndüğümde ise hiçbir şey olmadan küçük bir ilçedeydim. Benim hayata bağlanmamı sağlayan bu projeye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Erdek, Bandırma Artık şanslı ilçeler. Ben eğitim hayatım boyunca üniversiteye kadar hiç seminere katılmadım. Şimdi eğitim verdiğim kişiler çok şanslı. Onlar hayatlarının ilk seminerlerini belki de benden dinlediler. Artık bilgiyi paylaşacaklar ve Türkiye için daha çok çalışacaklar. TGEV için ne yaptım? Tege Türkiye'de belli noktalarda kurulmuş bir vakıf. Ben Erdek'te ikamet ediyorum ve en yakın TGEV bandırmada. Yol ücreti de fazla olduğu için gönüllülüğüme devam etme imkanım olamazdı. Apartmanımızda 5 yaşında 2 kız çocuğu var. Ben de TGEV'de öğrendiklerimi onlara uyguluyorum. Birlikte etkinlik yapıyoruz. Hatta bir ana sınıfı gibi ailelerine yıl sonu gösterisi bile yaptık. Çocuklara bir şeyler öğretmek, onların hayat karşısında daha güvenli durduğunu görmek, emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak geleceğimiz için çok büyük önem taşıyor. Tüm bu yaptıklarım bana önemli olduğumu hissettirdi. Bu ülke için hep beraber el ele verirsek daha güvenli bir gelecek bizi bekliyor demektir. Katıldığım... Pifizer Konferansı'nda edindiğim bilgiye göre gelecekte istihdam edileceğimiz alanlarda sosyal medya, internet teknolojileri ve sosyal sorumluluk projeleri olduğu söyleniyordu. Demek ki gelecekte sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetişecek ve aydınlık günler gelecek. Soğukla Konferansı'nda ise TOK Başkanı, İbrahim Betil, Türkiye'de sosyal sorumluluk projelerinin çok az sayıda ve kurulan vakıfların Avrupa ülkelerine göre ciddi derecede düşük rakamlarda olduğunu belirtmişti. Her ne kadar önceki söylediğim bizi aydınlık gelecek için umutlandırsa da İbrahim Betil o gün bir ülke gerçeğini vurguladı. İlk söyleneni daha hızlı gerçekleştirmek için sizden küçük ricalarda bulunmak istiyorum. Eğer çocuklar benim hayatım diyorsanız TGV, yardıma ihtiyacı olan bireyler diyorsanız LÖSEV ve benzeri kuruluşlara, küresel ısınma var, çevrem gidiyor diyorsanız TEMA Vakfı'na, ama bunlar yetmez, tüm kitlelere ulaşmak istiyorum diyorsanız TUP'a başvurun. Kendi iyilik fikirinizi hayata geçirerek harekete geçin. İlgi alanınıza göre size bir sürü olanak söyledim. E daha ne duruyorsunuz? Tulba Öksüz, Ankara. En güzel ödev. Vücudunun tamamını ışığa çevirmediğin müddetçe tamamen aydınlanmış sayılmazsın. Platon. 2008 yılında iş hayatımın akışına değiştirmek amacıyla eğitim almaya geldiğim İzgören Akademide hiç beklenmedik bir biçimde Tup ile tanıştım. Beklenmedik şekilde diyorum çünkü her şey bir ödev olarak başladı aslında isterseniz. Gençliğimde haylaz ve haşırı bir öğrenci sayılırdım. Ödev deyince de tüylerim diken diken verirdi. Zulüm gelirdi bana o defterin kitabın başında oturmak. Oysa bu defa ödev yaparken insana insan olma duygusunu hissettiren bir deneyim yaşadım. Abartmak gibi olmasın ama hayatımda yapmaktan mutluluk duyduğum ve bu kadar tatmin olarak yaptığım tek ödevdi desem yeridir. İlk kez üniversite öğrencisi olan yaklaşık 15-20 kişilik bir gruba seminer verdim. Sonra da özel bir kolejin 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine. O noktada geriye ağzıma çalınmış bir parmak balın tadıyla birlikte ödeye bitti. Ödeye bitti bitme ama gel gör ki yapmak istediklerim bitmedi. İlk fırsatta Bartın'da bir dershanenin üniversite sınavına hazırlanan farklı yaşlardaki öğrencilerine anlattım öğrendiklerimi. Son olarak da benim bir yıl önce aldığım aynı eğitimi alan sınıfa yaptım sunumumu. O bir saatlik sürede dinleyenleri tamamen aydınlatmak diye bir şey olamayacağını bilecek kadar gerçekçiyim. Öte yandan aydınlanmaları için bir kibrit yakmış olabileceğime inanacak kadar da umutlu doluyum. Çünkü biliyorum ki anlattıklarımın yüzde birine bile anlamalarını ve hissetmelerini sağlayabilmişsem, hayatlarında bir takım konuları iyileştirmek için onlara destek olmuşum ya da olacağım demektir. Hayatımın geneline baktığımda insanlar için bir şeyler yapayım, etkinliklere katılayım, gönüllü çalışmalarda bulunayım diyen bir insan olmadığımı söyleyebilirim. O ödev günlerinden sonra bu konuda ne kadar geri kaldığımı ve neler kaçırdığımı anladım. Bir yıl kadar daha seminer verdim, ama sonrasında işlerin yoğunluğundan seminer vermeye devam edemedim. Fikir üreterek top için faydalı olmaya çalıştım. Bunu bile yapamadığım dönemde başka STK, dernek ve projelere maddi destek vermeye çalıştım. Hatta neden iş hayatıma başlarken öğretmen olmayı düşünmediğimi sorguladım. Birilerine bir şeyler öğretebilmenin, kılavuz olabilmenin ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim aslında. Sonuç olarak Gönül rahatlığıyla diyebilirim ki, bir şeyler anlatmaya çalışırken çok şey öğrendim Tup'tan. Turan Gönül, Ankara. Ayrım sonu sayfa 163. Ayrım 16 sayfa 164. Hayatımın amacı. Tup'la ilgili bir kitap hazırlandığı ve benim de birkaç satır bir şey yazmam istendiğinden beri Tup'u, hislerimi, bana neler kattığını düşünüyorum. Aslında bunu anlatmanın en iyi yolu sanırım projeyle nasıl tanıştığım kısmında saklı. Bundan yaklaşık 3 yıl önce Beymen mağaza müdürü olduğum günlerde çalışma arkadaşlarımı motivasyon amaçlı bir konuşma yapmaya karar vermiştim. İnternette yapacağım konuşmayı daha etkili kılacak bir şeyler arıyor, arıyordum. Sonra 3 dakikalık bir konuşma dinledim. Sadece 3 dakika süren ve tüm yaşam biçimimi değiştiren bir konuşma. O 3 dakikalık konuşmanın küçük bir kısmında anlatılan iki kelimelik küçücük bir şeydi hayat amacı. Seminerin adı ise Avucunuzdaki Kelebek. Ertesi gün kitabını okudum ve seminerin tamamını izledim. Eminim o kitaptan ve seminerden benim çıkarımlarımdan çok daha fazlasını çıkarmış bir sürü insan vardır. Ben kendi adıma o iki kelimenin peşinden koştum. Eminim bu soruyu birçoğunuz kendinize sormuşsunuzdur. Hayatımın amacı ne? Eminim birçoğunuz cevabını da bulmuştur. Ne yazık ki ben bulamamıştım. Yalnız tek bir şey aklımda kalmıştı. Seminerde Bayrampaşa cezaevinin yakınlarında oturan bir teyzeden bahsetmişti konuşmacı. Bu teyze depremde tüm yakınlarını kaybetmiş. Derme çatma bir yerde yaşayan bu teyzem her gün cezaevinden atılan ekmekleri toplayıp mahallenin hayvanlarını doyuruyormuş. Çok basit bir şey değil mi? O mahallede bir sürü insan oturuyor. Her gün o hayvanları görüyor. Onları doyurmanın da çok basit bir yöntemi var. Ve yöntem de... Tam gözlerinin önünde ama hiçbiri görmüyor. Sanırım görmekle bakmak çok farklı iki kavram. Ben kendimi çok akıllı, çok becerikli biri olarak görmüyorum. O, o yüzden kendimi bu teyzemi örnek aldım. Dedim ki hiç değilse bu teyzeninki kadar uygulaması kolay ve küçük ama bence insana kattığı değer büyük olan bir şey bulmalıyım. Şanslıymışım. Uygulaması büyük, kattığı derinse tarifi olmayan bu projeyle tanıştım. İnternetten gören akademi sitesine giren herkesin görebileceği o top ikonu ben de gördüm. Siteye girdim ve en yakın tarihli eğitimcinin eğitimi konferansına katıldım. O gün orada Ahmet'i, Elif'i, değerli dostum Fatih'i, Volkan'ı ve isimlerini hatırlayamadığım için beni bağışlasınlar diğer top gönüllülerini tanıdım. Benden 7-8 yaş küçük bu arkadaşların memleketleri için nasıl bir hayat amacı seçtiklerini gördüm. İzmir'e döndüğümde dört elle hemen çalışmalara başladığım gibi bir hava oluş oluşması gerekiyordu ama pek öyle olmadı. Üç ay projeyle alakalı hiçbir şey yapmadım. Birçok gönüllünün yaşadığı durum mudur? Yoksa bana has bir durum mudur bilmiyorum. O bir anlık heyecan aynı tazeliğini korumuyordu. Sonra iki günümü bu işe ayırıp bir şansımı denemek istedim. Birkaç okula gittim ama pek sıcak bakmadılar. Şevkim kırılmaya başlamıştı. Ben de en zor yeri denemeye karar verdim. Torbalı K2 cezaevi. Yaklaşık iki haftalık bir mesaiden sonra seminer günü belirlendi. İlk seminerimi bir cezaevinde verecektim. Akıllıca bir seçim midir tartışılır ama aldığım sonu iyi risklerden biri, biriydi. Seminer çok iyi geçti. Seminer sonunda üç genç onlara kitap getirip getiremeyeceğimi sordu. Sağ olsun sevgili Elif benim için Elma Yayın Evinden 50 adet kitap yolladı. Eminim o çocuklar Elman'ın kitaplarıyla hayatı artık daha farklı bakıyorlar. Kim bilir daha kimler o kitapları okuyacak ve hayatları değişecek. Tıpkı benimkinin değiştiği gibi. Ben o gün bir başkasının hazırladığı bir eğitimi bir saat anlattım. Başkasının yazdığı, başkasının bana yolladığı kitapları cezaevine ulaştırdım. Aslında ben bu yapılan işten en az efor sarf eden kişiydim. Ama bana verdiği duygu herkesin yaşamasını istediğim bir şey, tarif edemem. Neden bahsettiğimi ilk seminerinizi verdiğinizde anlarsınız. Şeykle İzmir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kapısını çaldım. Sayın Rana Dayıoğlu ve sayın Asu Karaşar ile tanıştım. Çok şanslıydım çünkü projeyi biliyorlardı. Bana en kısa zamanda bir seminer için beni arayacaklarını söylediler. Bana seminer tarihini bildirdikleri gün İş ortağım ve kayınpederim ama aslında en önemlisi benim için ikinci bir baba olan Vedat Filiz'i kaybettim. Bu projeye başladığım ve kendime meslek olarak eğitimciliği seçtiğimden beri en büyük hayalim sosyal hizmetlerde eğitim vermekti. Hayatımın en kötü günlerinden birinde hayata daha sıkı tutunmamı sağlayan hayat amacım. 12 Aralık Bucakız İçerisi. Yetiştirme yurdunda saat 15'te seminer başladı. Seminer başlamadan önce içeride tam bir kaos vardı. İçerideki çocukların bir kısmı zihinsel problemli çocuklardı. Babamı kaybedeli bir ay olmuştu ve 30 yaşında biri olarak ben de yaptığı etkiyi düşününce buradaki en büyüğü 15 yaşında olan bu çocukların nasıl duygularla yaşadıklarını anladım dersem yalan söylemiş olurum. Bununla birlikte hepsinin benden daha olgun ve akıllı olduklarını söyleyebilirim. Program bitti. Çok samimi söylüyorum, hayatımda bir daha o kadar heyecanlanır mıyım bilmiyorum. Çünkü kendimi hayat amacı olarak seçtiğim şeyin üzerinden bir yıl bile geçmeden en çok olmayı istediğim yerde bir çocuk yurdunda 40 tane pırıl pırıl çocuğa bir saat konuşmuştum. Ve hazırlayanların ellerine sağlık anlatılabilecek en güzel şeyleri anlatmıştım. Çıkıp arabama bindiğimde değerlendirme formlarını okumak için eve gitmeyi bekleyemedim. Acaba çocuklar için anlattıklarım ne ifade etmiştim? Bunu bir şirkette ya da üniversitede yaptığınızda genellikle nazik ve olumlu şeyler görürsünüz. Kendinizle alakalı en yalın ve samimi eleştirileri de, övgüleri de alacağınız yer çocuk esirgeme yurtlarıdır. Yazılanların ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim. O gece eve otobandan dönüyordum. Yol ışıklarında bir problem vardı. Galiba her yer zifiri karanlıktı ve ben karanlıktan korkarım. Bu korkuyu yaşayanlar varsa ne demek istediğimi anlarlar. Ben hayatımda ilk ve son defa o gece karanlıktan hiç korkmadım. Hayatımda işim, işimde ne zaman bir sıkıntıya düşsem, Hala o formları okuyorum. Hayatımdaki hiçbir şey, hiçbir olay o formlarda yazanlar kadar güç vermedi bana. Şimdi anlıyorum ki o gün o çocuklar bana hayatımın en büyük hediyesini verdiler. O formlarımı çocuklarım da okuyacak. Şimdi biliyorum ki hayatım boyunca ne zaman bir şeyden korksam o formlar beni güçlendirecek. Çocuklarım o formları okuduklarında babalarıyla gurur duyacaklar bana hayatımın en büyük hediyesini ve hazinesini veren o çocuklara, topu hayata geçiren tüm gönüllülere ve tabii ki öğrencisi olmaktan gurur duyduğum, du duyduğum Selin hocama, dünyadaki tüm uğur böceklerinin üzerlerindeki benekler kadar teşekkürler. Bugüne kadar üniversitelerde, ilk öğretimlerde, cezaevlerinde, çocuk yuvalarında eğitimler verdim. Hayatımın geri kalanında da Proje yöneticileri izin verdiği müddetçe hayatımdaki en anlamlı ve en güzel şey olan TUP'un gönüllülüğüme devam ediyor olacağım. Ben bu projeye en az destek veren gönüllülerden biriyim. Buna rağmen bu projenin bana kattıkları burada anlattıklarımın milyonda biri bile değil. Eğer sizler de hala hayat amacınızı bulamamışsanız Google'a Türkiye Uğur Böcekleri programı yazın. Sevgiyle kalın. Volkan, Duygunoğlu, İzmir. Beklenmedik sonuçlar. İlk seminerimi Hasan Ali Yücel Lisesi'nde 11. sınıflara vermiştim. Doğru bilgiye ihtiyacı olan pırıl pırıl gençlerdi. Öğrenciler en çok dürüstlükle ilgili oynadığımız köprü oyununu sevmişlerdi. Tepkileri, ileride ben de böyle bir proje için yer alacağım şeklinde olmuştu. Bu sonucu daha önce de hiç hesaba katmadığımız için çok mutlu olmuştum. Seminer yorumlarına baktığımda gençlerin anlatılan her şeyden bir ders çıkardığı görülüyor. Çoğunda şöyle cümleler vardı. Anlatılan hikayeler ve konular beni çok etkiledi. Etkilenmekle kalmayıp hayatımda da uygulayacağım. Dürüst ve hoşgörülü olmanın yararını bir kez daha anladım. Okulun rehber öğretmeninin şu yorumu ise beni çok memnun etmişti. Pekiştirilmeye ihtiyaç duyulan konuların Hikayelerle desteklenmesi, öğrencilerin etkinlik uygulamalarıyla aktif tutulması katılım verimini artırıyor. Ahlaki gelişimi destekleyen konuların paket program biçiminde hazırlanması da seminerlerin sıkıcı olmasını engelliyor. Yasemin Arık, Bursa Hayata bir armağan Türkiye Uğur Böcekleri Programı bazı insanların duyduklarında ''Aa, uğur böceklerini mi koruyorsunuz?'' dedikleri, içinde bulunduğum, şimdiye kadar insanlık adına yapmış olduğum en değerli program. Proje kapsamında kazanılan, dostluklarda sunulan en büyük ve değerli armağan. İnsanlara bildikleri, bazen inandıkları, ancak çoğu zaman uygulamakla erteledikleri en temel değerlerini hatırlatmak, o değerleri gözler önüne sermek, bir uyanışı sağlamak. Bu zaman diliminde insanlık adına küçük ama çok önemli şeylerin yapıldığını düşünmek, o insanların birinin bile değişebileceği umudu bizi paha biçilmez mutluluklara götüren duygular oldu hep. Bunun yanında katıldığımız eğitimler, eğitimlerin içerisindeki düşündürücü, bazen duygusal, çoğu zamanda eğlenceli dakikalar bize yeni şeyler öğrendiğimizi hissettirirken, Olaylar içerisinde kendimizi bulmak, hayatta kalma savaşında diğer insanlardan bir adım önde olmamızı sağladı. Burada kazanılan bilgiler daha duyarlı, düşünceli, sosyal, kendine güvenen bireyler olmamızı sağladı. Çoğu zaman da istediğimiz, inandığımız hedefleri gerçekleştirebilmemiz adına bize destek verdi. Ve biz de bu bilgileri diğer insanlarla paylaşabilme ayrıcalığına sahip olduk. Yeni bir uyanış umudu ile yeteneklerimizin farkına varmak, kişiler arası uyumu daha da kolay sağlamak, iletişim becerilerini uygulayabilmek, en önemlisi kendin olabilmek için birçok değeri öğrenmemizi sağladı. Şu an etkin olarak seminer vermiyor olsam da, bu proje kapsamında öğrenmiş olduğum çoğu şeyi hayata uygulayabiliyor olduğumu görmek ve bunları yaşarken, evet, biz bu projede öğrenmiştik, diyebilmek paha biçilmez. Teknoloji çağını yaşayan dünyamızda, doğru iletişim adına, insanları anlayabilmek adına, yeteneklerimizin farkına varabilmek, bir fark yaratmak, en önemlisi kendini geliştirebilmek adına kocaman bir proje topu. Her daim projede ve proje ekibiyle unutulmaz anlar paylaşabilme umuduyla, yaşasın böcek gücü. Yasemin Güzeloğlu Ankara. Topla gelişen değerler. En son Malazgirt İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencilerine seminer verdim. Okul yolunu bulmak biraz zaman aldı. Ama yolda heyecan ve sabırla koşturmaya devam ettik. Otobüsü kaçırmıştık. Ama kendi yöntemlerimizle kendi yöntemlerimizle bulduk sonunda. 4 arkadaş sınıfları paylaştık. Ben minikleri seçtim. İlk bakış harika bir duygu. O an düşüncelerini okumayı ne çok isterdim. Seminer öncesi bilgisayarımı projeksiyona bağlamakla biraz sıkıntı çektim. Çocuklar sabırsızlıkla bekliyor. Ben de bir heyecan bir heyecan, panik sormayın. Öğretmenler uğraştı olmadı. Ben arkadaşı aradım olmadı. Herkes seferber oldu. Sonunda başardım ve çocuklar pür dik dikkat kesildi. Ne yazık ki yalnızca 10 dakikacık. Seminere başladım, 10 dakika sonra konuşmalar başladı. Susturma çabasından sonra yeniden seminere geçtik. geçiş. En heyecanlı asker hikayesini anlatırken bir öğrenci, ''Hocam tuvalete gidebilir miyiz?'' diyerek yanıma geldi. ''Geç köşeye bekle.'' diyemedim tabii. O sırada birisi, ''Ben de böyle asker olacağım.'' dedi. Seminer ortalarında yine gürültü artınca içlerinden birisi kalktı ve Yeter ya susun artık. Dinlemek istiyoruz diye bağırdı. Benim cesur çocuğum hikayelere ve özellikle yardım kuruluşlarından bahsederken biz de yapıyoruz diyerek katılım sağlamaları çok güzeldi. En keyif aldığım ve de susturmakta bayağı güçlük çektiğim sınıftı. Sona yaklaştığımda "Hocam lütfen biraz daha anlatın. Diğer ders beden dersi ne olur?" diye yalvardılar. A sınıfı Ana sınıfı hocamız ve aynı zamanda Uğur Böceğimiz Ayşegül Hoca sınıfında Uğur Böceği şekilli kartonlar hazırlatmış. Seminer sonunda onları da dağıttık. Çocuklar mest oldu adeta. Hocam yeniden gelin, çığlıkları yankılandı sınıfta. Fotoğrafımı miniklerim çekti. Titrek olmasının sebebi de budur. Tup bizlere neler katıyor neler, sabırlı olmayı, sevginin bir başka penceresinden bakmayı... Birileri için ufak da olsa bir şeyler yapma gayretinde bulunmayı, kendimi önemli biri hissetmemi, minik adımlarla büyük hayallere ulaşma yolunda olmayı. En basit olandan başlarsak eğer heyecanımı bastırmayı öğrendim. Hedeflerimi her zaman yüksek tutmam gerektiğini ve ülkem için neler yapabilirim düşüncesinden ayrılmamayı öğrendim. Her şey için bütün samimiyetimle binlerce kez teşekkür ediyorum. Yolumuz her zaman açık olsun. Sizi çok seviyorum. Zehra Özrahat Kayseri. Ayrım sonu sayfa 172. Ayrım 17 sayfa 173. Gönüllü faaliyet başkalarının hayatlarına ne kadar? Bu sayfada toplamda 5 tane fotoğraf var. Uğur böceklerinin, uğur böceklerinden Davut Körün Birlik Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle birlikte çekilmiş olduğu fotoğraf birlikte el sallamaktalar. Uğur böceklerinin birlikte bulunduğu bir başka fotoğrafta ise tekrardan el sallamaktalar. Ramazan Şeker'in huzur evi ziyareti. Antalya Zeytinköy çocuk yetiştirme yurdundan bir kare. Bir de Hasan Kürşat Yılmaz'ın seminerlerinden bir çizim bulunuyor. Her yeni seminer bir kalp çarpıntısıyla başlar. Aksu, Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeyim ve ne şanslıyım ki yeni bir seminer daha. O zamana kadar gittiğim en kalabalık seminerlerimizden biri. Ne işimiz var burada? Bakışlarıyla gelen öğrenciler seminerin ilk anından itibaren pür dikkat kesildi ve bakışlarından anlatılanlarda kendilerini buldukları besbelliydi. Aslında seminerin en güzel anı her şey bittiğinde yanınızda doluşan katılımcılarla sohbet etmek. Büyük bir zevkle değerlendirme formlarını okumak. İşte yine öyle bir anda Pınar yanaştı yanıma usulca. Ayşe abla dedi. Hani hayat bir maratondu ya, ben okula geldiğim ilk günden beri çok mutsuzum. İstemediğim hiç burayı ama bir çabam da olmadı de değiştirmek için. Şimdi daha farklı bakıyorum. Bu okulu en iyi şekilde bitireceğim, mücadele edeceğim. Sizin projenize çok teşekkürler hiç tanımadığınız, belki de o güne kadar hiç görmediğiniz insanlarla paylaşıyorsunuz dostluğu, hoşgörüyü, yurt sevgisini. Gözlerdeki isteği, ışığı görmek ve hayata dokunan uğur böcekleri olarak bunda küçücük de olsa payınızın olması inanılmaz mutluluk verici. Bizler inandık, paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin iyiliği için hepimizin yapacak çok şeyi var. Bir gün bir yerlerde karşılaşmak ve paylaşmak üzere. Ayşe Atalar, Antalya Işık saçan gülümsemeler Birkaç gün önce İzgören Akademi'den aldığım mektup bir kez daha doğru yolda olduğumu hissetmeme yardımcı oldu. 40 yaşındayım, Adnan Menderes Üniversitesi'nde 18 yıldır devlet memurluğu yapıyorum. Ülkemin güzel ama küçük bir şehri olan Aydın'da yaşıyorum. Ülkeye kazandıracak, faydalı işler yapacak bir evladım da yok. O yüzden ben bu ülke için işimi doğru yapmak haricinde ne yapabilirim? sorusu üzerine çok düşündüm. Düşünmeye devam ederken çeşitli yardım derneklerinde görev aldım. Ancak dernek içi çekişmeler, eşitsizlikler yardım derneklerine olan inancımı sarsmaya başladı. İşte böyle bir dönemde Tur Türkiye Uğur Böcekleri programı ile karşılaştım. Ekim 2010'da Ankara'daki eğitime geldiğimde doğru yolda olduğumu hissettim. Yaklaşımınız Gençlerden oluşan ekip üyelerinin birbirine olan saygıları ve yaptıkları işin öneminin farkında olmaları beni çok etkiledi. İlk seminerimi Mart 2011'de verdim. İnanın o günkü heyecanımı anlatamam. Seminere gittiğim okullara Ahmet Şerif İzgören'in kitaplarından en az 3 tane yanımda götürüyorum. Neden götürüyorum? Çünkü söz uçar yazı kalır düşüncesindeyim. Ne kadar etkilenirse etkilensinler bir süre sonra öğrendikleri 10 bilgiden 8'i 9 akıllarından çıkmaya başlayacaktır. Okulların kütüphanelerinde bu kitaplardan örnekler olsun, daha kalıcı bilgilere ulaşmalarını sağlayabilirim diye düşündüm. Kitapları okul müdürüne teslim ettim. Seminer sonunda da öğrencilere kitaplarla ilgili bilgiler verip okul kütüphanesinden temin edebileceklerini belirttim. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında seminer vermem mümkün olursa buna da devam edeceğim. İlk verdiğim seminer sonrasında okul müdür yardımcılarından biri bana bu seminerlerden benim çıkarımımın ne olduğunu sordu. Manevi tatmin cevabını verdiğimde de bana inanmadı. Bu ülkedeki birçok insan gibi o da mutlaka bir çıkarım olması gerektiği düşüncesindeydi. Anlattım. Uzun uzun anlattım. İkna oldu mu bilmiyorum. Seminerler sırasında fotoğraf çektirmiyorum. O yüzden size fotoğraf göndermeyeceğim. Projede pırıl pırıl gençler yer alıyor ve onların çıkacak olan kitaplarda görünmelerinin daha anlamlı olacağı kanısındayım. Verdiğim seminerlerin tamamında dinleyiciler yüzlerinde kocaman gülümsemelerle teşekkür ediyorlar. İnsanların birbirleriyle iletişiminin ufacık bir gülümsemeyle başladığını anlatıyorum onlara. Seminer sonunda değerlendirme formlarını elime aldığımda inanın seminer vermekten daha çok heyecanlanıyorum. Ben onlara beş temel değeri anlatırken neler düşünüyorlar, ne kadar onlara ulaşabiliyorum. Bunu öğrenmek heyecan verici. Öğrencilerden biri, iyi yürekli, geleceğimiz için annemiz kadar öğüt veren ve endişe duyan biri diye yazmış. Bu gözlerimin yaşarmasına sebep oldu. Bir diğeri, keşke benim öğretmenim olsaydı, derslerini dinlemek çok güzel olurdu demiş. Biri nazik, kibar ve bilgili olarak nitelendirmiş. Bunları okumanın bana verdiği mutluluğu kelimelerle anlatabilmeyi çok isterdim. Bir şey fark ettim. Günümüzde seminer deyince yaşamla ilgili sihirli formüllerin verildiği kişisel gelişim bilgilerinin paylaşıldığı konuşmalar ve bu konuşmacılar akıllara geliyor. Günay isminde bir öğrenci seminerden gerçekten zevk aldım. Ve de seminerde herhangi bir formül, hayattaki kolaylıklar vesaire gibi şeylerden konuşulmasa da tarihe geçen olaylardan geleceğim için nasihat aldım. Teşekkür ederim yazmış. Günay'ın konuşulmasa da kelimesi beni çok düşündürdü. Büyüğümüzden küçüğümüze hep sihirli formül peşindeyiz. Günay, yurt sevgisi, hoşgörü, dürüstlük, iş kalitesi ve girişimciliğin bir arada sihirli bir formül oluşturduğu İleri de mutlaka anlayacak. İzgören Akademi Ailesi olarak bize eğitimlerinizde ve kitaplarınızda sihirli formülü anlattığınız ve bunu başkalarına anlatmamıza fırsat verdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Top'un bir parçasıyım. İyi ki Uğur Böceği'yim. Ayşe Ekşi Aydın Hayatın ta kendisi Tepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Hayatın ta kendisi Anadolu'nun güzel sesi, şarkılar, türküler diyarı Çiğdemtepe. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş aileler binbir umutla yerleşmişler Çiğdemtepe'ye. Çorum'dan, Çankırı'dan, Nevşehir'den, Sivas'tan, Kars'tan, Ağrı'dan, Siirt'ten, Diyarbakır'dan, Yiğidin harmonu olduğu Yozgat'tan ve birçok ilden. Köylerini bırakmış gelmişler Çiğdemtepe'ye. Bağlarını, bahçelerini, tarlalarını bırakıp gelmişler umutla. Biz okuyamadık, çocuklarımız okuyacak diye. Bir meslek sahibi olacaklar diye yüzleri gülüyor. Okula gelen misafirler onlar için önemli. En güzel şekilde karşılıyorlar. Bir Anadolu insanına yakışır şekilde. Önce öğrenciler kapıda, Hoş geldin abi diyorlar. Alıp götürüyorlar müdür yardımcısı Ülke Hoca'nın odasına. Vesile Hoca'yı tanıyoruz sonra. Genç bir müdür yardımcısı. Ayağa kalkıp, Hoş geldin hocam, sefalar getirdin diyor. Öğrencilerle başlayan saygı devam ediyor, bir çığ gibi büyüyerek. Sonra rehber öğretmen, Mustafa Hoca geliyor, etrafı ışık yayarak. Hoş geldin hocam diyor, kahvaltı yaptınız mı, karnınız aç mı diye soruyor. Anadolu insanına yakışır bir şekilde. Öyle bir ilgileniyor ki sizinle, Kelimelerle, cümlelerle anlatılamaz. Odasına gitmesi gerekse bile izin alıyor sizden. Hocam ne olur kusura bakmayın. İzin verirseniz 5 dakika bir işim var. Hemen geleceğim diyor. Anadolu işte. Öğrencilerden Bilal'i seçiyoruz. 800 öğrenci arasından. Tokattan çıkmış gelmiş ailesiyle. Okuldan sonra çalışmak zorunda Bilal. Ailesine katkı sağlamak zorunda. 3 gün boyunca yanımdan 1 dakika bile olsa ayrılmıyor. Ve 3 günün sonunda diyor ki bana... Ben hayatımı bir daha sorguladım abi. Söz veriyorum sana inşaat mühendisi olacağım. Babam inşaat işçisi çünkü. Oysa ben mühendis olacağım abi diyor. Babam artık inşaatlara göndermeyeceğim diyor. İşte Anadolu insanı böyle. Yine bir ilk yaşıyoruz okulda. Bir fark meydana getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilere verilen son seminere onlardan biri olarak çıkıyoruz. Onların tişörtlerinden giyiyoruz. Onlar gibi oluyor, onlar gibi bakıyoruz. Alkışlarla, ıslıklarla, sevinç çığlıklarıyla karşılıyorlar bizi. Çıkıp onlarla beraber yemek yiyoruz, fotoğraflar çektiriyoruz. Çok seviyorlar bizi, biz de onları. Bir de öğretmenleri Çiğdem Tepe'nin, bir de idaresi. Okul müdürü Mustafa Bey, adam gibi adam. İdareciler genç, adam gibi adam. Öğretmenler genç, adam gibi adam. Hepsi Anadolu, hepsi vatan. Gözlerinde ışık, bilgiye açık, öğrenme isteği içinde öğretmenler. Seminer, okul bitiminde saat 15'te olmasına rağmen hepsi katılıyor. Hepsi saygılı, sevgi dolu. Verilen seminer öyle bir farkındalık yaratıyor ki, ertesi gün tekrar seminer istiyor öğretmenler. Ve bir, ilk de bu okulda gerçekleşiyor. İkinci gün bir seminer daha veriliyor öğretmenlere yoğun istek üzerine. Veliler yine az. Olsun. Az da olsa Anadolu değil mi orası? Bir kişi de olsa, bin kişi de olsa aynı yürek değil mi Atan? İçten, kalpten, sevgi yumağı ile karşılıyorlar bizi. Tekrar gelmek üzere söz vererek hüzünle, iki damla gözyaşı ile ayrılıyoruz Anadolu'dan. Kalın sağlıcakla diyerek. Cuma, Alican Ankara. Ayrım sonu sayfa 180. Ayrım 18, sayfa 181. En güzel yaş günü hediyesi. 29.03.2008. 29.03.1987. Doğduktan tam 21 yıl sonra seninle tanıştım. 21. yaş günümü uğur böcekleriyle kutladım. Hani derler ya, yeni yıla nasıl girerseniz tüm yılınız öyle geçer. İşte ben yeni yaşıma seninle beraber girdim ve uğur böcekleri tüm güzel anılarım, arkadaşlarım oldu. Top bir sosyal sorumluluk projesi olmasının yanında gönüllülerine kattığı değerlerle onların hayatı kavrayışlarında, bakış açılarında köklü değişimler sağlamıştır. Nedendir bilinmez. Hepimiz değerli olabilmek için bazen farkında bile olmadan çırpınıp duruyoruz. Başkalarının gözünden onların değerleriyle kendimizi görmeye çalıştıkça zamanın akışında yitip gidiyoruz. Aslında insanın değeri yine kendini özgüdür ve başkalarının değer vermesi bile kendi işlerini, uğraşlarını değerli kılması ile ilgilidir. Uğur böcekleri etrafa nasıl faydalı olabilirim derdinde oradan oraya koşuştururken varlıkları değerli hale gelivermiştir. Çünkü okulunu, işini, aileni bırakıp insan sevgisiyle senin neyin beklediğini bilmediğin yerlere, insanlara doğru yolu düşmek pek kolay bir şey değildir. Akılda pek çok soruyla çıkılır yola. Öğrenciyseniz yarınki derste neler anlatıldığını kaçırmak vardır. Seminer heyecanından ne gece ne de yolda rahatça uyuyamazsınız. Aileniz arar, hem meraktadırlar hem de sizin adınıza mutlu. Sonrası çok güzeldir. Size pırıl pırıl bakan gözleri gördüğünüzde ne yorgunluk kalır ne hayatın günlük sorunları. Hepsi beş değerin arasında bir saatin içinde kaybolur gider. Aslında seminer sonrası daha kıymetlidir. Salon öyle hemen zil çalınca kendini dışarı atan öğrenci hızıyla boşalmaz. Bir durgunluk ve hafif bir gülümseme vardır yüzlerde. Sonra yanınıza biri gelir, seminer değerlendirme formunu uzatır. Ne yazmış diye bakarsınız ama tek görebildiğiniz kalpleşmeye başlayan dairelerdir. İşte o an oldu dersiniz. Bedensel, zihinsel, her türlü engele rağmen bir çocuğun kalbine dokunabilmişsinizdir. Yaşamak çok ciddi bir iştir. Her ne yapıyorsan hakkını vererek yapmak lazım. Çünkü yaşamak şakaya gelmez. Sevgilerle Elif Çakıcı Ankara Umudu yeşertmek Türkiye Uğur Böcekleri programı ile 2009 yılında tanıştım. Program kapsamında orta öğretimlerde, çocuk esirgeme kurumlarında veliselerde kendi hayatının lideri ol semineri verdim. Her bir seminer benim için ayrı bir heyecandı. Seminerlerden sonra hep şunu düşündüm. Acaba verdiğimiz bu seminerlerin dönüşü nasıl olacaktı? Projemiz ilkleri ve değerleri olan hoşgörü, yurt sevgisi, dürüstlük, iş kalitesi ve girişimcilik seminere katılan kişiler üzerinde nasıl etkiler yaratmaktaydı? Kafamdaki bu soruların cevabını Burdur Ceza İnfaz Kurumu ile seminer için yapmış olduğumuz görüşmede aldım. Buradaki yetkili daha önce başka bir ceza infaz kurumundayken, seminerimizi aldıklarını, seminerden sonra mahkumlardan üçünün üniversite sınavına girdiğini ve açık öğretim fakültesine kazandıklarını, bu kişilerden birinin de şu an iş sahibi olduğunu aktardı. İşte o zaman projenin aslında ne kadar önemli ve ülkemizin yararına doğrudan ne büyük etkiler olduğunu anladım. Hayat amacı kalmamış bir kişinin bir seminer ile hayatına temel bir değişiklik yapmasını düşünün. Bu proje işte bunu sağlıyor. Topluma doğrudan etkisi olan bir başka örnek bulamayabilirsiniz. Siz de ülkemizin iyiliği için bir şey yapmak istiyorsanız, Türkiye Uğur Böcekleri Programı 2. Dönem Küçük iyilik Fikirlerine katılın. Erman Ermil Antalya Küçük kırmızı kanatlar, karanlık mı? Bir mum yak. Biz öyle yaptık, yola sevgiyle çıktık. Türkiye'nin dört bir yanına gittik, anlattık, paylaştık. Başka başka hayatlara dokunduk. İlk seminerimde duyduğum heyecan 15. seminerimde de değişmedi. Ne anlatacağımı merakla bekleyen gözler paylaşılan bilgilerle, öykülerle pırıl pırıl olmaya başladı. Karşımda kimi zaman 55-60 yaşlarında amcalar, kimi zaman da 14-15 yaşlarında minik yürekler oldu. Bir cezaevi seminerimin ardından burada umutlar genelde sararır, zamanla da solar. Bugün yeni bir umut tohumları ektin yüreğimize kızım. Diyen amcanın gözlerindeki ışık, karanlığa karşı kazandığımız kıymetli bir zaferdi benim için. Bugünden itibaren artık dünkü benle aynı olmayacağım abla. Diyen umut dolu gözler, karşılaştığım en değerli sahnelerdendi. Uğur böceği kanatlarımın yetiştiği yerler Çankırı, Burdur, Erzurum ve Antalya oldu. Duyduğum en güzel Uğur böceği tanımlaması da Fatma'ya aitti. Küçük kırmızı kanatlarımız. Siyah beneklerimiz varmış, uğurluymuşuz. Böyle söylemişti çocuk esirgeme kurumunda hoşgörüyü, dürüstlüğü, yurt sevgisini anlattığım güzel çocuklardan bir tanesi. Gülen bir yüze, yeni bir umuda, küçük bir heyecana, hayatlara temas edebilecek bir bilgiye vesile olabilmek yeryüzündeki en yaşanması mutluluk bence ve hayat öykümde seçtiğim en ışıklı yol. Türkiye'nin iyiliği için Türkiye'nin dört bir yanından ortaya çıkan Uğur Böceği yetkisi karanlıkları aydınlatmaya devam edecek. Gökçe Ateş, Antalya Sınırlar Ben Kırmızı Uğur Böceği Hasan Kürşat Yılmaz. Uğur Böcekleri programı kapsamında 2009 yılından beri okullarda seminerler veriyorum. 19 Ocak 2011 tarihinde Feride Bekçioğlu İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencilerine seminer verirken bir şeyi merak ettim. Normalde sunumlar sırasında öğrencilere ekrana yansıttığımız 9 noktayı gösterip bu noktaları 4 doğru ile birleştirmelerini istiyorduk. İnsanlara 3 kural koyuyorduk sadece. Birincisi 4 doğruyu çizecekler, ikincisi ellerini kaldırmayacaklar ve üçüncüsü 9 noktayı birleştirecekler. Üç sınır koyduğumuz zaman insanlar dördüncü sınırı kendileri koyup dokuz noktanın oluşturduğu karenin içerisinden içerisinde kalıp sonuca ulaşamıyorlar. Acaba öğrencilere hiç sınır koymazsam ne olur diye düşündüm ve seminerde uygulamaya koydum. Seminer sırasında tam bu konudayken iken teneffüs vakti geldi ve çocuklar için ara verdim. Aradan önce sınıfın tamamı dörderli gruplara ayrıldı ve çocuklardan bir çiçek tasarlamalarını istedim. Sınır yok, kural yok, sadece bir çiçek. Aradan 10 dakika geçti. Teneffüs sonrası yapılan tasarımları dinlemeye başladım. Beklentim çok yüksek değildi açıkçası. Neticede kitlemiz 4. sınıf öğrencileriydi. Ancak tasarımlarını dinlerken oldukça şaşırdım. Ben elektronik mühendisliği öğrencisiyim ve bilişime, teknolojiye aşina bir insanım. Buna rağmen... Anlatılan tasarımları dinlerken elimle ağzımı kapatma ihtiyacı duydum. Abartısız her biri ödül alabilecek fen projesiydi. Öğrencilerden beri tasarımında saksıya bir çiçek koyup çiçeğin üzerine akrep ve yelkovan yerleştir yerleştirmişti. Saksının içine de iki tane batarya koymuş, pilleri topraklamıştı. Pili bir kablo vasıtasıyla güneş ışığı yayan ampule bağlamıştı. Bu ampul ile çiçeğe 7.24 fotosentez yaptırmayı ve buradan üretilen enerji ile de çiçeğin üzerindeki saati sürekli çalıştırmayı amaçlamıştı. Bu proje bir, bir grup ilköğretim öğretim 4. sınıf öğrencisi tarafından 10 dakika gibi kısa bir sürede üretilmişti. Şunu fark ettim, biz çocuklarımıza belli sınırlar getirmeye başladığımızda, onlar kendi zihinlerinde kendilerine yeni sınırlar koyuyorlar. Ancak biz onlara hiç sınır koymazsak yapabileceklerinin ucu bucağı görünmüyor. Anladım ki farkında bile olmadan müthiş potansiyeli olan bu çocukları sınırlaya sınırlaya üniversitelerden bir şey üretemez halde mezun ediyormuşuz. Hasan Kürşat Yılmaz Ankara Üç Küçük Uğur Böceği Kırşehir'in Kaman ilçesine doğru yola çıktık. Saat gece yarısı 04:30. Aştıdayız. Sevgi Güler, Gülçin Demircan ve ben Ankara'da öğrenciydik. Yaşımız en fazla 21. Biz üç arkadaş otobüsümüzü beklerken neler yapabiliriz diye heyecanlı konuşuyoruz. Hafif tedirginiz. İlk defa cezaevine gireceğiz. Yolculuğumuz başladı. Heyecanlıyız. O gün farklı bir gün olacak. Biliyoruz. Semineri önce Kaman ilçesindeki Açık Cezaevi'nde vereceğiz, ardından Kırşehir'in merkezinde. Sabah erken saatlerde Cezaevi kapısını çaldık. Üç tane kız çocuğunu görünce içeri almak istemedi görevliler. İçeri girememe korkusuyla Ankara ile bağlantıyı sağladık ve sonunda girmeyi başardık. İşte o an bir şey değişti. Kimsenin girmek istemediği, korktuğu yerdeydik. Seminer vereceğimiz yeri hazırladılar. Çok küçük bir oda. Odanın ortasında bir soba vardı. Mahkumlar ellerinden geldiğince temizleyip ortam hazırlamaya çalışıyorlardı. Tek bacağı olmayan bir mahkumun sevinçle salonu hazırladığını hatırlıyorum. Hepsiyle tanıştık ve sohbet etmeye başladık. Neden orada olduğumuzu anlattık. O semineri ben verecektim. İlginç olan şu ki hiç korkmadım ve çekinmedim. Sadece heyecanlıydım. Sonunda seminer saati geldi. Gardiyan koğuşa doğru bağırdı. Muhtar çabuk gel. Bağırdı ama kimse gelmedi. Muhtar elli yaşlarında sinirli bir mahkumdu. Öğrendim ki küçücük kızlar bana ne öğretecek diyor ve gelmek istemiyordu. Aldım bir sandalye. Gittim muhtar amcanın koğuşunun önüne oturdum. Önce davet ettim. Sert bir sesle gidin ne yapıyorsanız yapın ben gelmem dedi. Ben de inatla. ''Muhtar amca sen gelmezsen ben de burada akşama kadar oturup seni beklerim. Seninle sohbet ederim, gitmem.'' dedim. O an herkes korktu galiba. Herkes muhtar amcaya yalvarmaya başladı. Adam da şaşkındı. Böyle inatçı bir kız beklemiyordu. Oysa bilmiyordu ki biz birçok imkansızlığa rağmen oradaydık. Sadece birkaç saat onları dinlemek, umut vermek, anlamak, sıkıntılarını paylaşmak için oradaydık.'' ve kolay vazgeçmeyecektik. En sonunda koğuşun kapısı açıldı. Muhtar amca sert bir sesle "Mecbur geleceğim." dedi ve yürüdü. Başladık sonunda. Gözlerim hep muhtar amcadaydı. Bir de engelli mahkumda. Muhtar amca önce kollarını düğümledi. En arkaya oturdu. Gözlerime sinirle baktı. 15 dakika sonra kollarını açmıştı ve sanki biraz daha iyi bakıyor gibiydi. Son anlattığım fıkralara Oyunlara gülmeye başladı. Bir ara ağlıyordu. Seminer bittiğinde yanımıza geldi. ''Kızım özür diliyorum. Burada insan ümideni yitiriyor. Geldiğiniz için sağ olun. Birilerinin bizi önemsemesi ne güzel. İnşallah buradan çıkınca bir şeyler benim için de güzel olacak. Söz veriyorum.'' dedi. Torunlarından ve yaşadıklarından bahsetti. ''Mahkumlarla vedalaştık. Gitmemizi istemediler.'' Üç uğur böceği olarak orada ufacık bir şeyleri değiştirmenin umuduyla ayrıldık oradan. Hep aklımdadır muhtar amca. Şimdi bu satırları okuyor ve ne yapabilirim diyorsanız size söylemek istediğim bir şey var. Hani uçakların kaybolduğu, bilim adamlarının açıklayamadıkları kara delikler var ya, her insan bu dünyada o deliklerden birini kapatmak için gelir. Çoğu bunun farkına varmadan yaşar. Az ise ben ne yapabilirim? diye düşünüp mücadele eder. İşte uğur böceği olmak böyle bir şey. Ufacık bir umut için, bir tane deliği kapatmak için değer. Belki muhtar amca cezaevinden çıkmıştır. Ve arada benim gibi, o günü hatırlıyor, yüzünde ufak bir tebessüm oluyor mudur, kim bilir. 2005 yılından beri bu projedeyim. Bu sadece tek bir seminerden örnekti. Öyle güzel anlar yaşandı ki, bu ülkede hiçbir şey değişmez. Diyenlere inat mücadele ettik. Binlerce insana ulaştık. Umutsuzları umut olduğu Uğur Böcekleri. Bir adam ki bilginin ışığını yaymak dedi. Hepimizi bir araya topladı ve başardı. Sonsuz teşekkür ediyorum tüm ekibi. Yaşasın Uğur Böceği olmak. Yaşasın tanıdığım güzel insanlar. Hatice Dilek, Ankara. Ayrım sonu sayfa 187. Ayrım 19 sayfa 188. Manzarası harikulade bir pencere. Kendime hayat amacım nedir diye sorduğumda cevabım bilgi, eğitim ve deneyimlerimi ihtiyacı olanlarla paylaşmak olmuştu. Bilginin de sevginin de paylaşarak çoğalacağını biliyordum. İşte bu yüzden Türkiye Uğur Böcekleri programı doğru yerdi. Elimden geldiğince ilk öğretim, lise, kamu kurumları ve bir yarı açık cezaevinde eğitim verdim. Elbette beni en çok etkileyen cezaevinde verdiğim eğitim olmuştu. Hatta birkaç gece uykularımın bile kaçtığını söyleyebilirim. Hayatımda sadece televizyonda görmüş olduğum, suçlu ya da mahkum diye etiketlenmiş insanlarla birlikteydim. Kimi uyuşturucudan, kimi hırsızlıktan, kimi ise adım öldürmekten içerideydi. Bazıları ise hak etmedikleri halde oradaydı. Eğitimci olarak içeri girdiğimde ilk tepkileri, sen neyin mücadele ruhundan bahsediyorsun bacım? Buyur, sen kal bakalım. Yaşa bu hayatı oldu. İlk eğitimde neredeyse hiçbir şey anlatamamıştım. Sadece bana güvenmelerini sağladım. İkinci eğitimde taşlar yerine oturmaya başlamıştı. En azından yüzüme bakıyorlardı. Hepsinin ayrı ayrı hikayesini dinledim. Birisi eşiyle aylardır görüşmüyordu. Eşini buldum, notunu ilettim. Son olarak hediyelik eşya yapıp satabilecekleri bir ortam oluşturmalarına yardımcı oldum. Daha sonrasında ürettikleri şeyleri satıp kazanç sağladılar. En azından hayata bir şeyler katabildiklerinin farkındalardı. Yaklaşık iki yıl sonra cezaevinde eğitim verdiğim bir kişi Antalya'dan beni aradı. Kendisi aşçıydı ve bir sebepten dolayı içeri girmişti. Cezası bitmiş ve Antalya'ya geri dönmüş. ''Bacım'' dedi. Karpuz içine girdim. Sesi heyecanlı ve bir o kadar da umut doluydu. Kamyonda karpuz satıyorum. Şimdilik beni idare ediyor. Sayendedir bacım. Söylediklerin hala kulağımda. Sağ olasın. Bu benim için dünyada edin, alabileceğim en büyük ödüldü. Bir insanın hayatına dokunmuştum. Anlattıklarım onun hayatında manzarası harikulade olan bir pencere açmıştı. Müthiş bir duyguydu. Ve bu duygu bende bağımlılık yapmıştı. Daha fazla insanın hayatına dokunmalıydım ve yola koyuldum. İz gören Akademi'ye hem benden yeni bir ben yarattıkları için hem de başka kalpleri bu yeni beni paylaşmamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Hüma Ünsal Ankara. 1 2 3 top. Çocukken çokça oynadığımız bir oyundu. 1 2 3 tıp. Kıkır kıkır gülerdik. Çilekli pasta yiyemezsin, gülersen derdik. Sonra büyüdük, şimdi bir, iki, üç, top diyoruz. İçimizdeki gülen çocuğu başkalarıyla buluşturmak, onların içindeki çocukla kıkırdamalarını dinlemek istiyoruz. Güzel bir bahar sabahı Ankara'ya geldik. Teyzem, Demet abla ve ben çok heyecanlıydık, mutluyduk. Yeni bir şeyler öğreneceğimizi düşünüyor ve sürekli konuşuyorduk. Nasıl olacak acaba? Neler söylenecek diye. Çocukken anneannemizin anlattığı güler yüzlü olma, dürüst olma, iyi bir evlat ve vatana millete hayırlı bir çocuk olma hikayelerini dinlediğimiz, komşularla gidip gelmelerin çok olduğu, sütün sütçü teyze ile haftanın belirli günlerinde geldiği, bakkaldan alınan ekmeğin üstündeki etiketi açlıktan görmeyip yediğimiz, akşamlara kadar seksek saklambaç oynayıp ip atladığımız, yazları susayınca sırayla evleri gezip, kana kana su içtiğimiz, çok terliysek hafif fırça yediğimiz, hava kararınca eve gireceğiz diye üzüldüğümüz, kirpas içinde mutluluktan büyünerek, yarınki oyunları düşünüp, tabii ki el, kol, yüz yıkanlıktan sonra yemeğe oturduğumuz günler. O günlerin verdiği mutluluğa ve huzura gittik o gün, hatırladık anlatılanları unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi, bir bir tozlu raflardan indirip hayatımıza soktuk. Bir şeyler paylaşmanın keyfini, insana verdiği manevi tatmini, yaşama sevincini, tertemiz yüzlerde görülen değeri yaşadık Tup ile. O kadar kısa ki hayat, hayat bir gündür, o da bugündür. Sözü ne kadar da anlamlı. Ne kadar çok insanın hayatına dokunursak, o kadar büyüyor hayatımız. Herkesle birlikte 40 kere de dinlesek, 100 kere de anlatsak tekrar bir şeyler öğreniyoruz. Tekrar, tekrar. Bana bunları kimse anlatmadı. Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım diyorlar. Herkes aile konusunda bizim kadar şanslı olmayabilir. Hiçbirimiz ailemizi bilerek bu dünyaya gelmiyoruz. O yüzden paylaştıkça çoğalan sevgimizi Bilgimizi elimizden geldiğince herkese ulaştırmak ne kadar anlamlı ve keyifli. Tup bana hayata tekrar bakmayı öğretti. Karşılık beklemeden yapılan yardımın, bilginin, insanın kendisini ne kadar zenginleştirdiğini anlattı. Gökyüzünün maviliğinin güzelliği, elma kokulu akşamları, çevremizdekilerin kıymetini bilmek gerektiğini gösterdi. Geçenlerde bir filmde duydum. Başroldeki kahraman diyor ki, ''Hayat aldığımız nefes miktarı değildir.'' Nefesimizi kesen anların toplamıdır. Nefes kesen anlara sürekli yenilerinin ekleneceği üretken bir hayat diliyorum hepinize. 1 2 3 top. Nazlı Bingül İzmir. Fark yaratmak, farkındalık yaratmak. Üniversite yıllarım. Okulumuzda güzel bir seminer olduğunu duyduk. Seminere doğru giderken koridorda koşmaya başladık son senemize yaklaşıyoruz ancak hala kendimizi gerçekleştirme başkalarına faydalı olma duygusu hissedemedik bir şeyler yapmalı biz bu konuşmaya koridorda başladık ama seminer salonunda yerimizi aldığımızda hala devam ediyorduk ne yapmalı ön koldukta oturan kişi ayağa kalktı sahneye çıktı ve merhaba dedi beden diline dair faydalı bir seminerdi ancak benim hayatımda araladığı kapı seminer sonrası anlattıklarıydı. Bir projeden bahsetti Şerif Hoca. Kulağa muhteşem gelen bir proje. Türkiye'nin dört bir yanına yayılmasını hedeflediği eğitim odaklı bir projeydi bu. Sloganı ise bilginin ışığını yaymaya geliyoruz cümlesiydi. Sonrasında ben de bilginin ışığını yaymak isteyen gönüllülerden biri oldum. Önce okullarda seminerler verdim. İlerleyen zamanlarda yurt dışında birkaç seminer verdik. Ama beni asıl etkileyen, projeye bağlayan ve faydalı olduğumu hissettiren Minnetler Köyü projesiydi. Tuğba Hoca, Minnetler Köyü'ndeki ilk öğretim okulunun öğretmeniydi. Bize ulaştı. Ardından birlikte ne yapabileceğimiz üzerine konuşmaya başladık. Okulun eksikleri, köylüler, öğrenciler derken Tuğba Hoca'nın davetiyle kalktık Minnetler Köyü'ne gittik. Hafta sonu olduğu için okul boştu. Öğrencilerle karşılaşmadık ama okul bize ne yapmamız gerektiği konusunda kılavuz olmuştu. Döndüğümüzde sponsorlar aramaya başladık. Çabalarımız sonuç verdi. Akdemir Holding bilgisayar laboratuvarı oluşturarak, Elma Yayın Evi kütüphane için kitap sağlayarak, Ala Rafidan Köyü ise köylüleri tarım uygulamaları konusunda bilgilendirerek destek olacaklarını belirttiler. Mutluyduk. Birkaç gönüllü, Topladığımız kitaplarla çıktık yola. Köyde bizi Tuğba Hoca ve öğrencileri karşıladı. İlk durağımız okuldu. Kütüphane için kitapları yeni sahiplerine verdik. Ardından gönüllü uğur böceklerimizden Oğuz tüm öğrencilere bir seminer verdi. Seminer sonrası öğrenciler düşüncelerini yazdılar. Köydeki öğrencilerden Fatih'in yazdıklarını paylaşmak istedim. İyi ki geldiniz. Oğuz abimin anlattıklarından sonra daha çok çalışmaya karar verdim. Büyüyünce ülkeme yararlı biri olacağım. Ben büyüyünce tiyatrocu olacağım. Düşüncelerini okuduğumuzda gözlerimiz doldu. İçimiz burkuldu ama bir taraftan da gururlandık. Minnetler Köyü'nden bir tiyatrocu çıkarsa o tüpün başarısı olacaktı. Minnetler'deki gelişimimiz bitmemişti. Ertesi gün Akdemir Holding'in yönetim kurulundan Sedat Akdemir bize katılmıştı. Hem bilgisayar laboratuvarını görmek hem de öğrencilerle zaman geçirmek istedi. Ülkesine katkı sağlayan başka gönüllüler görmek bize de kuvvet vermişti. Akşam gönüllü arkadaşlarım ve Alara Fidan'dan bir uzman ile köy kahvesine gittik. Uzman arkadaşlarımız anlattıkça köylüler daha çok ilgilenmeye hatta sorular sormaya başladılar. Köy kahvesi belki de hiç olmadığı kadar yararlı bir yer haline gelmişti. Köyden ayrılıp hayatımıza geri döndük. Yarattığımız farkındalık, hatırladığımız değerler ve o minik hayatlara attığımız tohumlar bizim için hep bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bugün bu yazıyı yazarken hala aynı heyecanla, mutlulukla ve gururla yazıyorum. Üniversite yıllarımda arayışı içinde bulunduğum ve açmak istediğim o kapanın sonuna kadar açıldığını, kendimi gerçekleştirme ve başkalarına yararlı olma duygusunu, işte o gün Minnetler Köyü'nden dönerken hissettim. Ne mutlu bana top ile tanıştım. Nihan Özel, Ankara Bilgi ışık gibidir. 2005 yılının ortalarıydı. Türkiye Uğur Böcekleri programını duyan TRT Ankara Radyosu bir akşam programında projeye yer vermek istediğini söyledi. Programa iki kişi davet edilmişti. O dönemdeki proje asistanı Hayri Yarıcı programa katılıp katılamayacağımı sordu. Memnuniyetle kabul ettim. Malum, daha lise yıllarımda başlayan tören sunuculuğu görevimle fark ettim. Ve Uğur Böcekleri sayesinde ne kadar çok sevdiğimi anladığım konuşma yapma, bir şeyler anlatma konusunda güzel bir deneyim radyo. 21.30'da başlayacak program için heyecandan titreye titreye, 20.30'da Ankara Radyosu'nun kapısına geldik. Program yapımcısı ile biraz sohbet ettik. Zaten neler yaptığımızı biliyordu. Programda neler konuşacağımızı planladık. Elazığ'dayken yazları köye giderdik ailecek. Dünya ile tek iletişim aracımız radyolardı o zaman. Dağların arasında bir köy olduğu için de TRT radyolarını dinlerdim hep. İşte o tanıdık seslerden biri biz sohbet ederken yanımıza geldi. Program yapımcısı bizleri tanıştırdı ve uğur böceklerinden kısaca bahsetti. Gelen kişiyle aramıza şöyle bir konuşma geçti. Gençler, siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Gönüllü üniversite öğrencileriyle ülkenin dört bir yanında girişimcilik, yurt sevgisi, dürüstlük, hoşgörü konularında seminerler veriyoruz. Elimizden geldiğince insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunu neden siz yapıyorsunuz? Bu soruya cevap verememiştim. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından tekrar sordum. Bu saydıklarınız aslında herkeste olması gereken özellikler değil mi? Bu değerleri çocukların zaten önce ailelerinden, daha sonra da okullarından aldıkları eğitim ile öğrenmiş olmaları gerekmiyor mu? Evet, siz çok güzel bir şeyler yapıyorsunuz. Ancak bunu sizin yapmak zorunda kalmanız çok üzücü değil mi? Bazı şeyler içine girdikten sonra zamanla size çok alışıldık gelmeye başlar. Halbuki... Çok kıymetli ve önemlidirler. İşte bu konuşmada onu fark ettim. Evet, biz çok kıymetli bir iş yapmaya çalışıyorduk elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. 2004 yılında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan projenin tanıtım toplantısı hazırlıklarından itibaren Uğur Böcekleri ile beraberim. O dönemde eğitmen olmak, bilgi paylaşmak yönünde çizdiğim ve bugün Aynı yönde devam ettiğim kariyer yolumdaki mihenk taşlarından biri oldu hep bu proje. İlk aşamada yönetimde yer aldım. Sonra seminerler yaptım. Demirci'de, Elmalı'da, halk eğitim merkezlerinde, okullarda. Binlerce kişiye ulaşmadım belki. Dokunabildiğim her yerden, ulaşabildiğim herkesten bir şeyler öğrendim ve bir şeyler öğretmeye çalıştım. Zihnime kazınan beş değerin çerçevesinde. Evet bu ülke çalışkan, hoşgörülü, ülkesini seven, dürüst insanlarla çok ilerilere gidebilir. Ancak yapılması gereken, hatırlatılması gereken, belki de halılar altına süpürülmüş bu değerleri gün ışığına çıkartıp insanların yüreklerine ve göz bebeklerine işlemek. Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Minnetler Köyü'ne gittik. Köy okuluna okul kütüphanesi kuracak kadar kitap götürdük. Minnetlerde dünyanın en güzel kirazları yetişirmiş meğer. Yurdumun bereketli topraklarında kim bilir bilmediğimiz ne cevherler var daha. Madem kiraz köylülerin geçim kaynağı kiraz yetiştiriciliği konusunda bilgi verecek birilerini götürüp çiftçileri bilinçlendirelim diye düşündük. Türkiye'nin meyve sebze ihracatında büyük söz sahibi olan firmalardan birinden bir ağabeyimiz bize destek verebileceğini söyledi. Nihan, Merve, Hayriye, Çağrı, Özgür ve ben minnetlere gidip kütüphaneyi kurduk. Öğrencilerle seminerler yaptık. Eğlenirken öğrenebilecekleri oyunlar oynattık. Sıra kiraz yetiştiriciliği seminerine geldi. Bütün köy halkı köy kahvesinde toplandı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes orada. Konuşmacı anlatırken dinleyip notlar alıyor, sorular soruyordu. Çiftçilerin ilgisi o kadar yoğundu ki seminer planladığımızdan uzun sürdü. Seminer devam ederken içeride olmayan çocukları da bizim Hayri'yi bir köşeye toplamış anlatmaya devam ediyordu. Yanlarına yanaştım meğer Hayri'ye 7-24 seminer vermeye devam ediyormuş. Ancak bir şey eksikti. Seminere katılanlar arasında gençler yoktu. Akşam saatlerinde kahvenin etrafında toplanmaya başladılar. Göz ucuyla semineri takip ediyorlar ama birbirlerine de çaktırmamaya çalışıyorlardı. Aralarında fısıldaşıyorlar. Bir süre sonra seçtikleri bir temsilci cesaretini toplayıp yanımıza yaklaştı ve sordu. Bu seminer ne zaman bitecek? Neden diye sorduğumda aldığım cevap beni çok üzmüştü. Biraz sonra maç başlayacak. Onu kaçırmayalım. Bu ülke için daha yapılacak çok şey var. Ülkenin en ücra köşesine kadar dolaşmak, bir şeyler anlatmak, bilginin ışığını her yere yaymak gerekiyor. Uğur böcekleri çeviri teorilerinden uzak, hayatın içinden gerçek örneklerle, hayatın içinden bilgileri konabildikleri her yere götürmeye devam ediyorlar. Devamda edecekler. Pablo Neruda, bilgi ışık gibidir. Sızacak bir yer bulur ve içeri girer diyor. Uğur böcekleri de bu mantıkla çalışıyor. Kapıdan, pencereden, bacadan sızıp içeri giriyor. Bilginin ışığını yaymak için. Oğuz Aslan, Ankara. Ayrım sonu sayfa 196. Ayrım 20 sayfa 197. Hayata ve insanlara değer katmak. Türkiye Uğur Böcekleri Programı. 3 yıl öncesine kadar hiç duymamıştım ne olduğunu. 20 yıllık iş tecrübemin ardından kendime yeni bir meslek seçmeye karar vermiştim. Eğitmenlik yapacaktım. Bu konudaki eğitimimi de son iş günümde bir, semine, bir seminerini izlediğim ve çok etkilendiğim gören Akademiden almaya karar vermiştim. Sonrasında eğitmen uzmanlık programına başladım. Eğitmenlik ile ilgili teorik bilgileri aldığımız o günlerde tanışmıştım Uğur Böcekleri ile. İlk semineri bizden bir önceki dönem mezunlarından bir arkadaşımız vermişti. Sunum sırasında gerçekten birçok yerde gözlerim dolmuştu. Çok etkileyiciydi. O anda karar vermiştim. Yanan ormana bir damla su atan serçelerden biri olmaya. Sonra yavaş yavaş başladı seminerler. Her seminer öncesi ve sonrasında yaptığım sohbetlerde aldığım geri bildirimlerden sonra gittikçe daha fazla içine girip daha fazla işselleştirmeye başladım TUP değerlerini. Oysa projeye dahil olduğum, 44. yaşıma kadar kendimi hep ülkesini seven biri olarak değerlendiriyordum. Sonra anladım ki bu aslında sadece düşünceymiş. Bununla ilgili hiçbir faydam yokmuş etrafıma. Yurt sevgisinin öneminin hiç farkında değilmişim. Ülke değerlerinin, kültürünün, ülkelerin nasıl da ayakta tuttuğunu ya da ayakları altına aldığını hiç düşünmemiştim bu yaşıma kadar. Küreselleşmeyi, yabancı sermayeyi, batılı ülkeleri... Bize neler verdikleri ve nelerimizi alıp götürdüklerini hiç sorgulamamışım. Adeta uyumuşum. Hoşgörülü bir insan olduğumu sanırdım. Hatta bu konuda oldukça da iddialıydım ama daha ikinci sunumumda anlattıklarımı hiç dinlemeyen üniversite öğrencileri için hissettiklerimi daha sonra farkındalıkla düşündüğümde aslında insanları da nasıl etkilediğimi nasıl da ayrıştırdığımı, bazılarına nasıl da önyargılarımla yaklaştığımı fark etmiştim. Aslında hoşgörü konusunda ne kadar da gelişmem gerekiyormuş. Girişimcilik, üretkenlik, yaratıcılık aslında okul ve iş hayatım boyunca çok geliştirilmiş olduğum becerilerimdi. Ancak bu konudaki tüm çabalarım çalıştığım şirketlere fayda sağlamaktan öteye gitmemişti. Evet... Ailemden, yaşadığım çevreden edindiğim değerlerim doğrultusunda iyilik yapmak, insanlara yardımcı olmak sahip olduğum bir davranış şekliydi. Ama otobüste yaşlılara yer vermekten, belli zamanlarda insanlara maddi yardımlar yapmaktan ileriye pek gitmiyordu. Yaşadığım topluma değer katmak hiç böyle düşünmemiştim. İş kalitesi çalıştığım iş yerinde de sahip olduğumuz bir ilkeydi. İş hayatım boyunca buna önem vermiştim. Ama eğer bu yaklaşım şirket değerleri içinde olmasaydı ne kadar farkında olarak bu konuya önem verirdim bilmiyorum. Toplumsal faydası açısından ise hiç düşünmemiştim. Sadece evet sadece bu konuda toplumda küçücük bir gelişmenin bile ülkeyi nerelere getireceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Türkiye... Uğur böcekleri programı ile ulaştığımız insanlarda farkındalık yaratmasını amaçladığımız bu beş ilke ve değerimizden dördü konusunda aslında ne kadar da bilinçsizmişim. Hiçbir şey yapmıyormuşum bu zamana kadar. Sadece dürüstlük konusunda bu kadar kötü değildim çok şükür. Bu da sanırım bir kişilik özelliğiydi ve yine çok şükür ki sonradan bozulmamıştı. Belki de bu ve benzer bazı kişilik özelliklerim sayesinde bir başka sevmiştim gören Akademi'yi. Bu değerler sayesinde kesişmişti yollarımız. Buluşmuştuk bu projede. Şimdi de bu sayede projenin yayılması için elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Bazı şeyler vardır. Çaba gösterirsiniz, uğraşır durursunuz ama hemen sonuç vermez ya. Ya da sonuçlarını hiçbir zaman göremezsiniz. Çünkü attığınız tohumlar belki tutmuştur ama yıllar sonra yeşerecek, yıllar sonra çiçek açacak, yıllar sonra meyve vermeye başlayacaktır. Bilemezsiniz. Seminer bu yaşımda hayatıma yön vermek ve kişiliğimi oturtmak için bana yol göstermiş oldu. Belki söylenenleri uygulamam zaman alacak ama bunları uygulayabileceğimi zannediyorum diye yazmıştı ona 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet. Düşünsenize şimdiye kadar ulaştığımız 180 bini aşkın kişiden kaçına bu şekilde dokunduk kim bilir? Acaba kaç hayatlarında bu farkındalıkla değişimler yaşayacak? Bir saatte insanları değiştirme fikri çok iddialı görünebilir. Ancak zaten içlerinde olan bu ateşi fark etmelerini sağlamak ve harekete geçirmek çok önemli. Hayatıma bu farkındalıkla 44 yaşımda değil de 16 yaşımda başlayabilseydim, çevreme yukarıda belirttiğimden çok daha fazla faydam olurdu diye düşünüyorum. Bir, il, bir ülkenin insanları bu beş değer ve ilkeye sahip olurlarsa, bırakın hepsini, yüzde 10'u, yüzde 20'si bu değerleri içselleştirmiş, davranışlarına yansıtmış olsalar, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar, hangi ideolojinin peşinden koşarlarsa koşsunlar, bu değerlerle bir arada yaşasalar, Ülkenin sırtı yere gelmez diye düşünüyorum. Zaten gelmiyordu. Ben bugüne kadar 2372 kişiye bu semineri verdim. 15 yaşındaki kader şöyle yazmıştı seminer değerlendirme formuna. İyiydi, iyi sundu. Üç kelime. Öyle çoktu ki böyle geri dönüşler. Tam olarak ne verdiğimi anlayamadığım, mesajın algılanıp algılanmadığını bilemediğim geri bildirimlerde bunlar. Sunumlarda hiç dinlemiyormuş gibi davranıp sonrasında müthiş şeyler yazan gençler de vardı. Bir ilköğretim okulunun resim öğretmeni okulun öğrencilerine seminer vermesi için çok uğraşmıştı ama okulun müdür yardımcısı milli eğitim müdüründen onay almamı istemişti. Milli eğitim müdürlüğü okulun çok yakınındaydı. Birlikte gitmiştik. İlçe milli eğitim müdürlüğünden bir yönetici sunumun içeriğini sormuştu anlatmıştım ama daha detaylı bilgi istiyordu. Aslında haklıydı. Her önüne gelen kişi o küçücük beyinlere istediği, şey, istediği şeyleri kolaylıkla vermemeliydi. Ben projeye ve sunuma çok güvendiğim için isterlerse sunumun tamamını kendilerine anlatabileceğimi belirtmiştim. Bir hafta sonrası için randevulaştık ve ben bütün sunumumu ilgili yöneticiye aktardım. Bir yorum yapmamıştı biz sana haber veririz dediler ancak bir daha aramadılar. Ben birkaç kez aradım ama görüşemedim. Resim öğretmenimiz çok istemişti. Çok uğraşmıştı öğrencilere bu sunumu yapmamız için ama maalesef yapamamıştım. Bu tip olaylar biraz canımı sıkıyordu ama tam tersine çok motive edici durumlarla da karşılaşıyordum. Gazimerde bir ilkokulu 7 ve 8. sınıflarına yaptığım sunumlarından bir hafta sonra rehberlik öğretmen, öğretmenleri şöyle demişti. Okan Bey, veliler bir haftadır sorup duruyor. Ne yaptınız bizim çocuklara? Çocuklar bizi Çanakkale'ye götürün deyip duruyorlar. Bu hafta çok değiştiler, çok farklı davranıyorlar. Bu geri dönüş gerçekten çok mutluluk vericiydi. Karşıyaka'da Atatürkçü Düşünce Derneği gönüllerine verdiğim bir seminerden sonra 85 yaşındaki Erdoğan amcanın gelip Beni omzumdan tutup gözlerimden öptükten sonra Okan, evladım bu çok güzel bir proje. Lütfen bu projelerinizi daha da yaygınlaştırın. Gençlerinize, ailelerinize, öğretmenlerine ulaştırın. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var demesi harcadığımız bütün emeğin ne kadar doğru bir yönde olduğunu fark ettiriyordu bana. Yukarıda belirttiğim gibi bu projede gösterilen emek ve çabaların sonuçları belki kısa zaman içerisinde görülebilecek, ölçülebilecek sonuçlar değil. Ama zaten başımıza ne geliyorsa bu tip acil olmayan ama önemli işleri hep ertelediğimiz için geliyor. Aslında insanlar yapılacaklar listesindekileri acil olmayan önemli işleri için yeterince çaba gösterseler de zaman harcasalar, hem kendileri için hem de çevreleri için çok daha verimli sonuçlar elde ederler düşüncesindeyim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkenin insanını seviyorum. Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi ideolojik düşünceye sahip olurlarsa olsun, yeter ki bu değerlere sahip bulunsun. Yurt sevgisi, hoşgörü, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük, Ilke ve değerlerine sahip insanlardan oluşan bir toplumun çok güçlü bir toplum olacağına inanıyorum. Ve elimden geldiğince bu değerlerin yaygınlaşması için, bilginin ışığını yaymak için çaba göstereceğim. Umut olmak. ilk cezaevi deneyimimdi ve giderken biraz tedirgindim. Üstelik o gün benim 16. evlilik yıldönümümdü. Ve cezaevinde seminer veriyor olmam evdekileri de biraz huzursuz etmişti. Bunun tek sebebi bilgisizlikti. Nasıl bir yerdi? İçeriye girince ne ile karşılaşacaktım? Bir şekilde suçlulardan dolayı mahkum olmuş insanlara yurt sevgisi, dürüstlük, hoşgörü anlatacaktım. Özellikle dürüstlük konusunu anlatırken nasıl tepki vereceklerini çok merak ediyordum. Salon nasıldı? Mahkumlarla aramızda ayırıcı bir bölüm olacak mıydı? Yoksa doğrudan temasta mı olacaktık? İçlerinde dolaşabilecek miydim, konuşabilecek miydim? Çalışan personel nasıldı? Mahkumlarla ilişkileri nasıldı? Tüm bunlar cevaplarını aradığım sorulardı ve hiçbirinin cevabını bilemediğimden biraz tedirginlik yaşıyordum. Bununla birlikte tüm bunları merak ettiğim için büyük bir heyecan duyuyordum. Bir şekilde buraya gelmiş insanlara bazı farkındalıklar yaşatabilmeyi, en azından birkaçının fikirlerine, görüşlerine dokunabilmeyi çok istiyordum. Ödemiş cezaevinin öğretmeni Bayram Bey bulmuştu bizi. Birkaç ay önce Ankara'daki merkezimize müracaat etmişti. Söylediğine göre hiç umutlu değilmiş ziyaretimiz konusunda. Daha sonra birkaç kez telefonla konuştuk ve günün netleştirdik. Her cezaevinde kadrolu öğretmen varmış. Daha önce bunu bilmiyordum. Hatta bazı cezaevlerinde öğretmen sayısı 4'e 5'e kadar çıkıyormuş. Ödemişte, trenden indiğimde Bayram Bey karşıladı beni. Saat 11.30 sularıydı. 5 dakika içinde cezaevine ulaştık. Arabayı dışarıda bıraktık. Üzerimde metal ve elektronik ne varsa arabada bıraktım. Çünkü içeriye hiçbir şey almıyorlardı. Personel dahi içeriye cep telefonunu sokamıyordu. Bilgisayarımı da götürmüştüm sunum için ama onu da araçta bıraktım. Sunumu nasıl yapacağımı sorduğumda İçeride her türlü donanım olduğunu, sadece harici belleği içeriye sokabileceğimi söyledi Bayram Bey. Ben de sunumumu belleğe aktardıktan sonra kendisine verdim. Cezaevinin dış güvenliğinden jandarma sorumluymuş. İçeriye girmek için onlara kayıt yaptırılıyor. Ziyaret sebebi aktarılıyor. Daha üst rütbeli bir subay onay verdikten sonra içeriye giriyorsunuz. Eğer önceden İçeriden birileriyle görüşüp semineri kararlaştırmadıysanız içeriye girme şansınız biraz zor görünüyor. Bir üst aramasının ardından ilk kapıdan geçiyorsunuz ardından X-ray cihazından da geçerek içeriye giriliyor. Cihaz çok hassas. Ayakkabılarımı dahi çıkarmak zorunda kaldım. İçerideki ilk bölüm sadece personelin odalarının bulunduğu birkaç uzun koridordan oluşan iki katlı bir alandı. Yemek saati olduğundan beni hemen yemeğe götürdüler. Bu sırada giderken ve yemekhanede birçok kişiyle tanıştım. Genelde herkes içten ve samimi davranıyordu. Bence personelin genel olarak motivasyonu yüksekti. Yemek sırasında biraz bilgi almıştım. Yaklaşık 600-700 mahkum varmış bu cezaevinde. 70 kadar da sivil personel. Memurundan gardiyanına, aşçısından elektrikçisine, Öğretmenine kadar her bölüm için gerekli sivil memurlar. Siyasi ve, terör, siyasi ve terör suçluları hariç her türlü suçtan ve yaş grubundan mahkum varmış. Mahkumlar 20-25 kişilik koğuşlarda kalıyorlarmış. Nasıl ayrıldıklarını anlamak için suça göre mi, yaşa göre mi diye sordum. Mahkûmiyetleri kesinleşmiş yani mahkemesi sonuçlanmış olanlarla henüz hüküm giymemiş olanlar ayrı bölümlerde kalıyorlarmış. Bunun dışındakiler karışık olarak kalıyormuş koğuşlarda ama küçük yaş gruplarının koğuşları ayrıymış. Yemekten sonra Bayram Bey'in odasına çıktık. Seminer değerlendirme formlarını yanıma almayı unutmuştum ama mahkumlara... Doldurtabileceğimizi söylediklerinde hemen orada bilgisayarda kendim bir form hazırladım ve bastırttım. Herkesten geri bildirim alabilecek olmam beni yine çok memnun etmişti. Böylece sonuçları biraz olsun ölçme, yorum alabilme şansımız olacaktı. Burada çok fazla kalmadık. Hemen semineri yapacağımız yere doğru yola çıktık. Bu arada geçtiğimiz bölümlerde Bayram Bey bana tanıtım yapıyordu. Yine demir parmaklıklı kapılardan geçerek sivil memurların bulunduğu bölüme girdik. Artık sürekli koridordan geçiyorduk. Ama bu bölümlerde de mahkumlar yoktu. Bizim geçtiğimiz koridorlar ana koridorlardı. Mahkumların koğuşları ise... Bu ana koridora çıkan ve her birinin başında görevlilerin ve demir kapıların olduğu koridorlardı. Buralardan geçerken etkilenmeye başlamıştım. Her yer son derece düzgün, temiz ve bakımlıydı. Personel de son derece hoş sohbet kişilerden oluşuyordu. Mahkumların, binaların arasında kalan yürüyüş alanlarını gördüm. Voleybol oynadıkları, üzeri açık küçük bir sahaları bile vardı. Ayrıca bir de kapalı masa tenis odası vardı. Burada turnuvalar düzenli, düzenliyorlarmış. Bu sırada yemekhanede akşam yemeği hazırlıkları yapılıyordu. Kazanların içinde balıkları görünce çok şaşırdım. O kadar mahkuma balık verebileceklerini nedense hiç düşünmemiştim. Asıl şaşkınlığımı üst kata çıkınca yaşadım. Önce büyükçe bir kütüphaneye girdik. İçi kitap doluydu. Bağışlarla gelen kitaplar mevcuttu devlet tarafından yasaklanmamış her türlü kitabı koyabiliyormuş kütüphaneye. Daha sonra bir bilgisayar odasına girdik. 20 civarında bilgisayar vardı odada. Burada mahkumlara bilgisayar dersi veriliyormuş. Dışarıdan gelen öğretmenler düzenli olarak derslere giriyorlarmış. Bunun dışında 1-2 saatlik satranç odası ve el işlerinin yapıldığı atölye vardı. Buralarda da hem ders görüyorlarmış hem de El işleriyle pek çok üretim yapıyorlarmış. 2009 yılında İzmir Kalkınma Ajansı'nın açmış olduğu bir proje yarışmasına katılmışlar ve ödül almışlar. Oradan elde ettikleri bütçeyle bu alanların çoğunu yapmışlar ve sürekli eğitim imkanları yaratmaya çalışıyorlarmış. Ayrım sonu sayfa 204. Ayrım 21 sayfa 205. Konferans salonuna geldiğimizde son şaşkınlığımı yaşadım. Şimdiye kadar seminer verdiğim en güzel ve donanımlı salon burasıydı diyebilirim. Yaklaşık 150-200 kişilik bir tiyatro salonu gibiydi. Önde bir sahne vardı ve burada her türlü teknik imkan sunuluyordu. En öndeki iki sıra personel için ayrılmıştı. Hemen arkalarında da mahkumlar oturacaktı. Arada hiçbir bölme yoktu. Hazırlıkları tamamladık. Yan tarafta öğretmenler odası gibi bir odada çayımızı içerken görevliler de mahkumları salon almaya başladı. Biraz sonra hafiften dizlerim titreyerek seminere başladım. Bu arada önceden Bayram Bey'e seminerin ana başlıklarını ve içeriğini biraz anlatmıştım. Tedirgin olduğum soruları sormuştum. Tepki verip vermeyeceklerini öğrenmeye çalışmıştım. O da bana bu tip bir semineri çok istediklerini zaman zaman Şerif Hoca'nın Avucunuzdaki kelebek DVD'sini izlettirdiklerini ve çok sevdiklerini belirtmişti. Bu cevaplarla biraz rahatlamış olarak seminere başladım. Çok kısa sürede herkesin ilgisini çektiğini ve dikkatle dinlediklerini bakışlarından anladım. Sonraki bir saat akıp geçti. Büyük çoğunluk personel de dahil keyifle ve dikkatle semineri izlediler. Soru sorduğumda pek cevap vermediler. Nedenini pek anlamadım. Sanırım böyle bir katılımcılık beklemiyorlardı. Sonlara doğru birkaç kişi elini kaldırıp yorum yaptım. Konuların üzerine fazla dikkat çekmemden dolayı süre konusunda biraz yavaş getirmiştim. Aslında daha önce Bayram Bey'den onay almama rağmen dört sandalye uygulamasını yapamadım. Bunun dışında tüm konuları paylaştım. Bitirdiğimde gözlerdeki parıldılar, alkışlar, gülümsemeler tüm yorgunluğu, tedirginliği bitirmişti. Gelmeden önceki tüm sorular cevaplanmıştı. Birçok soruyu ön yargılarımdan dolayı sormuş olduğumu fark ettim. Geri bildirim formlarını dağıttım, koğuşlarına döndüklerinde dolduracaklardı. Bir dahaki gelişimde formlar alacaktım. Bayram Bey ile üç mahkumlara, biri personeli olmak üzere 4 seminer daha yapmaya karar vermiştik. Ayrılırken kendi elleriyle yaptıkları iki pazar filisini hediye etmişlerdi. Sağlık ve hijyen alanında aldıkları ödülden dolayı naylon poşetlere karşı bir duruşları vardı. Benim için müthiş bir deneyimdi. Yönetimiyle, personeliyle, mahkumlarıyla ödemiş cezaevi hiç bilmediğim bir şeyi öğrenmemi sağlamıştı. Ertesi gün Bayram Bey ile telefonda konuştuk. Birçok mahkumdan çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi. Ülkedeki bütün cezaevleri böyle mi bilmiyorum ancak eğer cezaevleri bu şekilde yönetiliyorsa içeriye giren insanların çoğu farklı bir insan olarak dışarıya çıkabilir diye düşündüm. Bununla birlikte daha önce gittiğim birçok okul aklıma geldi. Hiçbirinde böyle imkanlara rastlamamıştım. Dökülüyorlardı. Personel ve öğretmenlerin birçoğu çok duyarsızdı. Bu çelişki biraz içimi sızlattı. Biz uğur böceklerinin... Ormanı söndürmeye çalışan minik serçelerin hepimizin daha yapacağı çok şey var. İçlerinde fırtınalara sebep olarak ortaya çıkan farkındalıklara değişim yaratarak hayatlarına dokunabileceğimiz insanlara ulaşırken, seminerlerimizi verdiğimiz kuruluşlar içerisinde ceza evleri gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. Buradan çıkarken içinizde hissettikleriniz ise parayla asla satın Alınamayacak duygular ve değerler. Okan Yılmaz, İzmir. Hayata söylenen şarkılar. Her şey ne yapabilirim sorusuyla başladı. Bu soruyu sormak çok kolaydır kimi zaman. Çünkü sorarsınız kendinize ve o duygusal an geçince önemini yitirir. Yine eski halinize döner ve karınca kararınca yaşamaya devam edersiniz. Kimi zamansa bu soru aslında omzunuza büyük bir yük olur. Nasıl mı? Bir sabah alırsınız gazeteyi elinize. Her zamanki gibi kahvaltınızı yapıp çayınızı yudumlarken başlarsınız haberleri okumaya. Ünlü bir iş adamı oğluna 18. yaş günü için 500 bin TL'lik lüks araba hediye etti. Ve benzeri haberler çarpar gözünüze. Devam edersiniz okumaya. Asrın rüşvet skandalı. Üyelerinin birçoğu devlet kurumlarında çalışan, ve bugüne kadar trilyona varan rüşvet toplayan çete çökertildi. Ünlü çiftin düğününde toplam 5000 liralık tabak kırıldı ve tonlarca peçete havalara saçıldı. Okursunuz bunları ve sayfalar yavaş yavaş birbirini takip eder. İç sayfalara geldiğinizde altta kıyıda köşede kalmış haberleri de okursunuz. 5 aydır işsiz olan baba cinnet geçirdi ve 7 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin aldı hastane masraflarını karşılayamadığı için 78 yaşındaki nokta nokta nokta hastaneden taburcu edilmedi. Nüfusun yaradan fazlasının asgari ücretle geçinmeye çalıştığı ülkemizde yoksulluk sınırı bu yıl 1100 lira olarak açıklandı. Bu da yetmezmiş gibi ülkenin dört bir yanından felaket haberlerini sunan ifadesiz yüzlerle karşılaşırsınız. Ağzınızdaki son lokma çaya rağmen takılır boğazınıza. Çabalarsınız ama bir türlü yutamazsınız. Boğazınıza takılan ekmek değildir aslında. Tarihi 3000 yıla dayanan bu topraklarda yıllarca hoşgörü, düğüslük, çalışkanlık abidesi olmuş ülke insanının geldiği durumdur. Tam da bu anda hayat iki seçenek koyar insanın önüne. Ya bunları fark ettiğiniz için kısa bir süre üzülecek ve belli bir zaman sonra unutacak normal hayatınıza devam edeceksiniz. Ya da her şeyin farkında olan olumsuzluklara rağmen çok güzel olacak çok diyen etrafa tebessümler saçarak yanındaki insanlara bir omuz verip iyi, güzeli, doğruyu ve bilgiyi paylaşan bir insan karşınıza çıkacak ve ona ne yapabilirim diyeceksiniz. İşte bu şekilde sorduğunuz ne yapabilirim sorusu umudun ayak seslerini barındırır yüreğinde. Ben de tam bunları yaşadığım bir zamanda tanıştım Topla. Bir kitap alıp okuduğum o gün hayatımın dönüm noktalarından biriydi. İlk kitabı diğerleri izledim. Tup'u araştırdım ve karar verdim. Ben de Uğur Böceği olmalıydım. Hem kendime hem ülkeme değer katmalıydım. En uygun zamanı kollayarak başvurumu yapmıştım. Artık eğitimcinin eğitimi için e-posta bekleyecektim. Her sabah e-posta kutusuna heyecanla bakarken bir gün beklediğim e-posta geldi. Ve bağırış çağrı havalara uçtum adeta. Eğitimcinin eğitimini sunum atölyesi izledim. Bu iki eğitimi ve yaşadıklarımı hayatım boyunca hatırlayacağım. Sunum atölyesine gittiğim zaman o senenin ilk karı yağmıştı Ank Ankara'ya. Kısmet ya, bize denk geldi. İliklerime kadar üşüdüm o gün. İyi ki üşümüşüm. Artık uğur böceği olmuştum. Trabzon'a döner dönmez Milli Eğitim Müdürlüğü'nden il ve ilçelerdeki bütün okullar için izin belgesini her biri birbirinden değerli olan proje ve koordinasyon şefliği çalışanları sayesinde aldım. Bütün okullara haberini ulaştırdılar ve gerekli yardımın yapılması için ricada bulundular sağ olsunlar. Hatta ilk semineri bile ayarlamıştık hemen. İlk seminer günü duyduğum o heyecanı anlatamam. Okula doğru giderken alnımızın akıyla Türkiye'nin uğrunu taşıyabilmek için bin bir dua etmiştim. 50 dakika göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş ve çok güzel bir seminer olmuştu. Zaman zaman gözyaşları, zaman zaman yüzlerdeki gülümsemelerle seminer bitmişti. Ve gülen gözler, etrafımı bir öğrenci çemberi sarmıştı. ''Abi, ben de uğur böceği olmak istiyorum. Bundan sonra asla umutsuz olmayacağım. Yaşadığım anın değerini bileceğim.'' Ben bundan önce boşlukta yaşayan biriydim. Şimdi ise ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ve abi sana söz. O parayı gerekirse çalışarak kazanacağım ve ne olursa olsun Çanakkale'ye gideceğim. Gibi birbirinden güzel cümlelerle karşılaştım seminer değerlendirme formlarında. Seminerler birbirini izledi. İki hafta gibi kısa bir sürede. 1500 kişiye Türkiye'nin iyiliğini anlatmıştım. Bazen katılmak istemeyen arkadaşlar seminer sonrasında yanıma gelip iyi ki katılmışım yoksa kendimi asla affetmezdim. Ne olur yine gelin deyince bir başka seminer için gün saymaya başlıyordum bile. İnanın bu sözleri duymanın mutluluğu paha biçilemez. Bir gün seminer için gittiğim bir okulda okul müdürü türlü sıkıntılar çıkarmıştı. Söylediği sözler gerçekten çok kriciydi. Hepsini sabırla dinledim ve en son reklam yapıyor musunuz diye sorduğunda dayanamadım. Evet hocam dedim. Reklam yapıyoruz. Kazım Karabekir Paşa'mız var bizim. Cephedeyken iki gün sonra aç olduğunu fark ederek iki yumurtayla savaşa devam eden sonra Rasim amcamız var. Köydeki çocuklara eşek üstünde kitap taşıyan, Gazi abimiz var işini adeta aşık olan, Mustafa Kemal Paşa'mız var kendi yemeğini askeriyle paylaşan. Biz bu mükemmel insanların reklamını o kadar çok yapıyoruz ki inanın kendi ismimizi söylemeye fırsatımız kalmıyor dediğimde büyük bir sessizliğe gömülmüştü Müdür Bey. Sonra, ''Peki Özkan, ilk oturumu ne zaman yapalım?'' diye devam etti. Ben üzülmedim tabii ki. Aksine oradaki öğrenci arkadaşları adına sevinmiştim. Şimdi ise tam sayıyı bilmiyorum ama Trabzon'da yaklaşık 6 bin kişiye ulaştık. 30'un üzerinde seminer verdik ve hız kesmeden devam ediyoruz. ''Hayatı, umudun, sevginin, ışığın şarkılarını söylüyoruz Tup ailesi olarak.'' Bıkmadan söylemeye de devam edeceğiz. En başlarda ne yapabilirim sorusu yük olur demiştim ya hani. İşte uğur böcekleri gibi yani adam gibi bir proje içerisinde olursanız eğer yük olmaz. Mutluluk olur, gülümseme olur, umut olur ve gözünüzle fer olur, ışık olur. İnsanlık adına top aşkına. İyilik yap, karşılık bekleme. Bilgiyi paylaş, karşılık bekleme. Bütün arkadaşlarıma sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız. Özkan Tutucu, Trabzon. Onlardan sonra bir şey olur. Kişisel gelişim seminerleriyle ilk tanışmam 2005 yılında oldu. Hacettepe Psikolojik Danışma ve Rehberlik 4. sınıf öğrencisiydim. 2006 yılının Mart ayında Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsünde Ahmet Şerif İzgören Kendi Hayatının Lideri Ol başlıklı bir seminer vermişti. O güne kadar gittiğim kişisel gelişim semin seminerlerinden çok farklıydı. Çünkü diğerleri sadece teorik bilgi verirken bu seminerde uygulamaya nasıl konulacağı da anlatılıyordu. Üniversiteden mezun olmadan önce eğitimcinin eğitimi programına katıldım ve turuncu uğur böceği olduğuma dair bir belge verdiler. Şu an düşünüyorum da iyi ki o gün oradaydım. Hani derler ya bazen doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Evet ben o konuda şanslıydım. Çünkü 2006 yılının haziran ayında üniversiteden mezun olurken Ankara'da iki önemli şeyle ayrılıyordum. Diplomam ve turuncu uğur böceği belgem. Tabi o zamanlar farkında değildim. İkincinin birincinin önüne geçeceğinin. Ceyhan Lisesi'ndeki öğrencilerimi ilk kez bu semineri verdikten sonra gözlerindeki anlaşıldığımı hissettiren pırıl pırıl bakışlarını gördüğümde ve değerlendirme formlarına yazdıkları kalplerinden koparak geldiğini hissettim ve kelimeleri okuduğumda bu işin öneminin farkına vardım. Bu seminerlerde anlatılanlar Türkiye'nin özlem duyduğu nesillerde olmasını istediğimiz özelliklerdi. Vermiş olduğum bütün seminerlerde öğrenciler, veliler, mahkumlar o yüzden anlatılanları bir solukta dinliyorlar ve seminer bittiği zaman da keşke daha uzun olsaydı. Başka seminerleriniz de yok mu? diyorlardı. Ben bütün uğur böceklerine iyilik melekleri diyorum. Çünkü başkalarının belki de binlerce liraya verdikleri seminerleri ücretsiz veriyorlar. Ama aldığınız karşılık başkalarının binlerce lirasından daha değerli oluyor. Meslek hayatım boyunca katılımcıların sevgi dolu gülümsemeleri ve değerlendirme formlarına yazdıkları altın değerindeki cümleler kadar beni mutlu eden başka bir şeyle karşılaşmadım. Şu anda da Mesleğim ve Uğur Böcekleri programı birbirine tamamlıyorlar. Aile görüşmelerimde velilerim çocuklarıyla ilgili neler yapabileceklerini sorduklarında ilk olarak girişimcilik, güven ve mücadele ruhunu anlatıyorum. İstisnasız bütün seminer değerlendirme formlarına yazılan cümle şu oluyor. Bugüne kadar birçok seminere katıldım ama böyle bir seminerle hiç karşılaşmamıştım. Teşekkürler. Böyle bir projeye öncülük ettiği için başta gören Akademi'ye ve bütün proje çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emin olun ki yapılan her seminerden sonra katılımcılar da bizim şahsımıza sizlere teşekkürlerini gönderiyorlar. Salih Karaaslan, Malatya Ayrım sonu sayfa 112 Ayrım 22 sayfa 213 Aydınlık bir ülkeye doğru Türkiye'nin dört bir yanına Beyaz Siyah, Çerkez, Kürt, Türk, Süryani ve Arap, zengin ve fakir demeden iyilik hareketlerinin oluşmasına vesile olan İzgören Akademi ailesi iyi ki varsınız. Abraham Lincoln der ki, ''Karakter ağaç ise şan ve şeref o ağacın gölgesi gibidir. Biz hep gölgeyi düşünürüz. Oysa gerçek olan ağacın ta kendisidir.'' Bundan yola çıkarak insan yaşamının olmazsa olmazı, bu karakterin temelinde var olan yurt sevgisi, hoşgörü, dürüstlük, iş kalitesi ve girişimciliği bu ülke insanına öğreten değeri ölçülmez bir kurum olan İzgören Akademi ve Biz Uğur Böcekleri. Bu çabaya elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştık. Ben ordulu olarak kendi memleketimin 3 ayrı ilçesinde, İnye, İkizce ve da toplamda 1100 kişiye ulaşarak kendimce imkansızı başardım. Bu İzgören Akademi'nin sayesinde oldu. Tabii ki en çok da Şeref hocamızın. Siz bize günü kurtaracak balığı değil, bütün bir ömre yetecek kadar balık tutmayı öğrettiniz. Şimdi sıra bizde. Kendi adıma yapmam gerekeni çok iyi biliyorum. Sağ olun her şey için. Yolunuz açık olsun. Hikayem 2011 yılı Mayıs ayının 26'sı, Pazartesi günüydü. Projede artık Ordu Ünye bana yetmiyor, daha fazla ilçeye gidip daha çok arkadaşıma ulaşmak istiyordum. Bu nedenle Ordu'nun İkizce ilçesinin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Gerekli izinleri almak ve seminerleri orada da başlatmak için. Milli Eğitim Müdürü ve yanındaki personel hiçbir zorluk çıkarmadılar. Ancak daha önce başları ağrıdığı için bana çok garip bir soru sordular. Bunu niçin yapıyorsun? Hangi siyasi fikri savunuyor ve kimden destek görüyorsun? Bu topraklarda Hristiyan, Yahudi, Müslüman ayrımı yapmaksızın sadaka taşı bulunan ve herkese eşit, adalet ve karşılıksız destek sağlayan bir ecdadın torunları olarak bugün bu zihniyet değişikliği niye? diye sormadan edemedim kendi kendime. Fakat metanetimi korudum ve şöyle derin bir nefes alıp söze projenin başlangıç hikayesiyle başladım. Amacımdan ulaştığı yerlerden ve sağladığı yararlardan kısa ve öz bir şekilde bahsettim. İkna oldular ama hemen ardından ne kadar para alıyorsun bu projeden diye sordular. Hiç deyince daha da şaşırdılar ve artık takdir etmekten başka bir şey yapmadılar. Dilekçimi bizzat kendisine sunmam için beni Kaymakam Bey'e yönlendirdiler. İlçeye yeni atanmış olan Kaymakam'ın sosyal projelere çok önem ve destek veren biri olduğunu yardımcı olabileceğini söylediler. Makama selam sabah ettikten sonra dilekçemi Kaymakam'a sundum. İnanır mısınız aynı tavrı onda da gördüm ve hiç yüksünmeden yeniden anlattım. Sözümü bitirince bana dediği tek şey şuydu mülki amirimizin. Keşke üniversite okuyan, okumayan her genç birey sizin gibi yararlı olabilse bu ülkeye. O zaman sizi kimse tutamaz. Ardından Kaymakam Bey talimat verip işlemlerin hızlandırılmasını ve neye ihtiyacım varsa temin edilmesini sağlayarak en iyi koşullar altında hizmet vermemi sağladı sağ olsun. Sonra ilçeye gittiğimde projede o güne kadarki en büyük kalabalığa büyük bir düğün salonunda seminer vermiştim. İkizce Merkez İlköğretim Okulu, 6, 7, 8. sınıflar ve İkizce Lisesi öğrencilerini hep birlikte. 400 kişi. Kıssadan ise, dediğim gibi İzgören Akademi günü kurtarmak için balık vermekten öde, bütün bir ömre yetecek balık tutmayı sağlayacak bilgiyi öğretti bize. Öğrendiğim en önemli şey buydu. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını, eğer herkes birlik olabilirse para olmadan da manevi gücün ülkeyi nerelere ulaştırabileceğini öğretti bana. Karşılık beklemeden iyilik hareketinin cennet ülkemizde ne boyutlara ulaşabileceğini bu amaç için yüzlerce insanın ülkemin dört bir yanında Türkiye'nin iyiliği için uğur böcekleri programı çatısı altında nasıl bir güç ve değer oluşturduğunu gösterdi bana. Gönüllü turuncu uğur böceği olarak bundan sonra bu gücü kendi hayatımda devam ettirip yaşatmak gayesindeyim. Başarı dolu bir gelecek ve aydınlık dolu bir ülke ülkeye doğru diyerek sözlerimi burada bitiriyorum. Süfyan Güler Kayseri Tup bir yaşam biçimi 1996 yılında A.I. Ankara'yı temsil eden 18 yaşında tıfıl bir üniversite öğrencisi olarak bir firmaya girdim. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz bir organizasyon için stand satmaya çalışacaktım. Şerif Bey ile görüşeceğimi söylediler. Görüşme başladıktan sonra Bey'den ziyade Bey demeliyim diye düşünmeye başladım. Bizim projemize nasıl destek verebileceklerini öyle heyecanlı anlatıyordu ki firmalardan ufacık da olsa bir yardım almanın ne kadar zor olduğunu alışan Dünya kendinden geçmişti. Bir adam, bir şirket... Tek gelir kaynağı olan bilgiyi bizimle paylaşmak için neden bu kadar hevesliydi ki? Ford'un ya da Vestel'in ürünlerini size ücretsiz verdiğini düşünün. Onun gibi bir şey aslında. Ayrıca bilgi çok daha değerli bir ürün. Bir dönem profesyonel bir çalışanı olduğum izgören Akademi hiçbir zaman elindekini paylaşmak konusunda isteksiz olmadı. Uğur böcekleri aslında bu yaklaşımın bir eseri olarak zamanla olgunlaşarak ortaya çıktı. Bu tip sosyal projelerin birçoğu masa başında çalışarak üretilir. Uğur böceklerini diğer birçoğundan ayıran en önemli özelliği bu projenin fikrinin doğal bir süreç olarak gelişmesi, incelikle düş, düşünülmüş, planlanmış bir çalışmanın sonucu olmamasıdır. Bu projeyi doğuran bir grup insanın zaten yaşam tarzı haline gelmiş değerlerini, duygularını diğer herkesle paylaşma arzusudur. Projenin bu samimiyeti birçok kişi için ulaşılmaz görünen kapıların sorunsuz ve hızlı bir şekilde açılmasını sağladı. Çocuk esirgeme kurumları, cezaevleri gibi devletin belki de en hassas yaklaştığı birçok kurum için bakan düzeyinde izinler alırken hiç zorlanmadık. Finansal destek için Avrupa Birliği programlarına yaptığımız başvuru hemen kabul gördü. Hatta çok az sayıda projenin başarabildiği birden fazla kez destek alma imkanı da bulduk. Minnetler Köyü İlkokulu'nda bilgisayar laboratuvarı kurmayı düşündüğümüzü söylediğimizde proje destekçileri ihtiyacımızdan fazlasını vermek için birbirleriyle yarıştı. Proje dokunduğu kişilere hep farklı yönlerini gösterdi. Hiç kimse bir başkası ile aynı deneyimi yaşamadı. Herkes için eşsiz bir anlam yükledi kendisine. Kimisi için hiçbir şey ifade etmedi, kimisi hayatının merkezi yaptı. Belki anlatılanlar hep aynıydı ama anlaşılanlar hep başka başka oldu. İlk gününden itibaren projenin içinde olan birisi için en büyük zenginlik de bu başka başkalıkları görme, gözlemleme şansı oldu galiba. 2004 yılından bu yana projeye üniversite öğrencisi olarak katılan birçok Uğur Böceği iş hayatında bugünlerde bir kısmı ile hala görüşüyoruz. Onların iş hayatlarında neler yaşadığını takip etme şansım var. Hepsi de acayip başarılılar, harikalar yaratıyorlar. Dememi bekliyor olabilirsiniz ama bunun mümkün olamayacağını hepimiz biliyoruz iş hayatının normal akışı içerisinde ilerliyorlar ama bazıları ile birebir çalışma şansı da bulduğum bu dostların işlerini daha iyi yapmak için nasıl çabaladıklarını çevrelerine insanlara karşı nasıl duyarlı ve hoşgörülü olduklarını yaptıkları her doğru işin bu ülkeye nasıl katkı sağladığını bildiklerini Yeni fikirlere, fırsatlara nasıl açık olduklarını biliyorum. Hayatları boyunca mutlaka inişler çıkışlar yaşayacaklar ama eminim pes etmeyecekler, mücadele edecekler. Ve bunu yaparken de doğruluktan, saygıdan, dürüstlükten vazgeçmeyecekler. Aldığımız yüzlerce mektup, mesaj, e-posta ulaştığımız kişilerin hayatlarında küçücük de olsa bir ışık yakabildiğimizin kanıtı oldu. Kütahya cezaevinde tanıştığımız İsmail abinin ya da çocuk esirgeme kurumundaki Harun'un bize söyledikleri ve gözlerindeki ışık ise her zaman en büyük motivasyonumuz. Bugün bile 7-8 yıl öncesinin heyecanını içimizde hissedi hissediyor olmamız çok önemli. Köprünün altından çok sular aktı ama projenin anlattıkları hala güncelliğini koruyor. Ve her geçen gün bu değerlere daha çok ihtiyacımız olduğunu Tanıştığımız yüzlerce insan, karşılaştığımız binlerce davranış bize gösteriyor. Tufan, Erdoğdu, İstanbul Bir böceğin kanat çırpışı Kelebeğin bir kanat çırpışı dünyayı değiştirebilir diye bir slogan var. Herkes duymuştur. Ben bu sloganı değiştirmek istiyorum. Bir böceğin kanat çırpışı bir insanın hayatını değiştirebilir. Hangi böcek olabilir acaba, acaba bu böcek? Tabii ki Uğur böceği. Hayatımıza uğur saçtığına inandığımız bir böcek değil mi? Türkiye Uğur Böcekleri programından bahsetmek istiyorum. Bu program kişisel gelişim seminerleri üzerine kurulmuştur ve amacı insanlara umut saçmaktır. Cezaevlerindeki insanlara yaşadıklarını hatırlatmak, çocuk esirgeme yurtlarındaki kardeşlerime unutulmadıklarını göstermek, Türkiye ile ilgili bir şeyler paylaşmak en büyük hedefimiz. Ben ilk paylaşımımı cezaevinde yaşadım. Adı bile ürkütücü gelir. Herkes korkar. Çünkü katiller, hırsızlar orada yaşar. Peki, herkes böyle düşünürse kim o insanları hayata yeniden merhaba demeyi öğretecek? Hepimiz onlara önyargıyla yaklaşırsak kim el uzatacak yaşadıklarını yeniden göstermek için. İlk defa bir cezaevini yakından gördüm. Sizinle aynı duyguları paylaşıyordum. Korkuyordum çünkü hep bir ön yargı vardı. Çünkü aranıyorsunuz. Sim karta kadar her şeyinize el koyuyorlar. Çırılçıplaksınız içeri girerken. Kıyafetleriniz bile sanki koruyamıyor sizi. Gözleriniz okunuyor ve art arda kapılar kapanıyor arkanızdan. Ama ilginç olan güler yüzlü insanlar karşılıyor sizi. Cezavi yetkilileri hiç de filmlerdeki gibi hayata küsmemişler. Umut dolular. Benim için en korkutucu an... Emin olun mahkum insanları gördüğüm an değildi. İlk seminerimi 20 kişiye değil de 60, 60 kişiye verebileceğim andı. Arkadaşlar bu cümlede dikkatinizi çeken sayı olmalı. Kişi dedim. Demek ki onlar da insan. Emin olun ki sayılardan korktum. Kendilerinden değil. İçeri girdim 60 kişi bana bakıyordu. Emin olun asıl ben yaşadığımı hissettim. Bir başladım seminere, ne korku kaldı ne heyecan. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar bana öyle bilgi açlığıyla bakamazlar. Dediğim her şeyi onayladılar. Oyunlara katıldılar. Sanmayın hepsi 30 yaş üstü insanlar. Hayır, 86 doğumlu o kadar çok insan var ki. Ben artık o insanlara suçlu gözüyle bakmıyorum. Kader, kader mahkumu onlar gerçekten. Hiçbiri hayatını o dört duvar arasında geçirmeyi istemezdi. Hayat zorladı gerçekten onları. Katil dediğiniz insanlar belki bir anlık sinirle yaptı. Hepimiz sinirlendiğimiz anlarda birilerini öldürmeyi aklımızdan geçirmiyor muyuz? Hırsız dediğimiz insanlar ya aç kalmamak için yaptıysa? Savunmuyorum onları. Farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öneriyorum. Seminer sonunda iki kere alkışladılar beni. Çok bir şey bildiğim için değil, onlara bir nefes aldırdığım için. Benim doktora ya da master yaptığımı sandılar. Biz onlar için çok önemliyiz. Hocam, dediler bana, ben onlardan çok çok küçük olduğum halde. Bilgiye bu kadar saygıları var. Defalarca teşekkür ettiler. Emeğe kimsenin olmadığı kadar saygıları var. Cezaevinden bir görevli, devlet çocuk esirgeme kurumlarına ilgi gösteriyor. Oradaki çocukları hayata kazandırmaya çalışıyor.'' dedi. Cezaevinin ise arka bahçe olarak gürüldüğünü öğrendik. Biz o arka bahçeleri yeşertmeliyiz. Kurumaya bırakmamalıyız. Hayat onların kelebeklerini öldürmüştü. O insanlar kelebeklerini canlandırmak için çaba veriyorlardı. Onların ellerine bir uğur böceğinin konmasını beklemeliyiz. Biz uğur böcekleri olarak kanat açıp ellerine konmalıyız. Belki şans getirmeyiz ama umut olabiliriz. Tuğba Bademci, Mersin Sen de yakala. İnsanların hayatında dönüm noktaları vardır. Sen iyisen Allah'ın da karşısında... Sen iyisen Allah'ın da... Karşına iyi insanları çıkaracağına her zaman inanmışımdır. 2008 yılı benim için çok önemli bir yıldır. Hayatım monotonluktan çıkıyor ve yoğun tempoluğu bir hayatın içine giriyordum. Bir insanın hayatı bu kadar mı değişir? Bana bunu söyleseler inanmazdım. Çünkü hayatım otel ile lojman arasındaki o kısa yolda gidip geliyordu. Gençliğim bu kısır döngüde geçmekteydi. Bir gün lojman odasına oturdum. Düşündüm. İleride torunlarıma ne anlatacaktım? Hayatta yaptığım neredeyse hiçbir şey yoktu. Ve ben film şeridi gibi akan hayata dokunamıyordum. Sabah kalktığım gibi kitapçıya gittim ve dedim ki... Bir arkadaşım var. Hayatla bağlantısı kopmuş durumda. Ona bir kitap hediye etmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Bana o sihirli kitabı uzattı. Avcunuzdaki kelebek. Çay bahçesine geçtim ve al Volkan, hediyen... ''Oku'' dedim kendime. Bir yandan simidimi ısırıyorum, bir yandan kitaba gözümün ucuyla bakıyorum. Derken okumaya başladım. Elimi çizdim ve hedeflerimi yazmaya başladım. Kitabı bir solukta bitirdim. Akşam maalesef kitap bitmişti ve çok üzüldüm. Kitabın arkasında uğur böceklerini gördüm. Proje dikkatimi çekti ama biraz da korktum. Acaba yapabilir miydim? Kendime güvenemedim. ''Sonra neden yapmayasın?'' dedim. ''Yapanlar nasıl yapmış?'' Onlar da bir şekilde başarıyı yakalamış. Sen de yakala dedim ve elektronik posta adresine yazdım. Otelde önceden aldığımız bir eğitimde de Şerif Hoca'nın yazdıklarından bahsedilmişti. Eğitimi veren kişiler bunun üzerinden ciddi paralar kazanıyordu. Hayatta en korktuğum şey birinin hakkını yemek ve yedirtmek. Elektronik postanın en sonuna uğur böceği olmak istediğimi yazdım. Antalya'daki şubemiz ise yardımcı olacak dediler ve heyecanla gidip görüştüm. Sıcacık bir karşılama. Bana her zaman kapının açık olduğunu ve istediğim zaman gelebileceğimi söylediler. Şaşır, şaşırdım ve tamam Volkan dedim. Senin yerin burası. Ekim'de uğur böceği oldum. Çok mutluydum. Çok iyi insanlar tanıdım. Çok iyi dostlarım oldu. Eğitim cds'ini aldım ve çalışmalara başladım. Üç kere sunum yaptım ve işte son sunumuma geldim. Çok heyecanlıydım. Ankara Tup Başkanı Ahmet, Antalya Tup Başkanı Fatih ve Aslı vardı. İnanılmaz bir terleme. Sunumu başarıyla tamamladık ve iki gün geçmeden ilk eğitimimi 21.01.2009'da Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'nda Fırlanta gibi öğrencilere verdim. Ben konuştuk, konuştukça sınıfta bir sessizlik. İnanmazsınız susmayan sınıf ben konuşmaya başlayınca sustu. Öğretmen bile şaşırdı sınıfa baktı. Gözlerindeki parıltıyı görmeniz gerek. Maddi durumu iyi olmayan ama okumak için çaba gösteren çocukları gördükçe duygularım tarif edilemez noktalara ulaşıyor ve daha bir heyecanla anlatmaya devam ediyordum. Kelimelerle anlatılmayan o anki atmosferi yaşamanız lazım. Eğitim bittikten sonra geri bildirimleri okuyorsunuz. Sizin de yüzünüzde bir gülümseme. İyi bir şeyler yaptığınızın farkına varıyorsunuz. Bu ülkenin daha iyi olması için çaba göstermek ne kadar güzel bir şeymiş dedim kendi kendime. Aslında daha uzaklara gitmek gerektiğini düşündüm ki kısmet ayağıma geldi. Ayrım sonu sayfa 221. Ayrım 23 sayfa 222. 28.03.2009'da Batman Valiliği Antalya'ya gezi düzenlemiş. Şanslı çocuklar olacaklar ki bizim otelde kalıyorlardı. Vakit kaybetmeden seminer için öğretmenleriyle görüştüm. Kabul edildi. Otelin genel müdürünü aradım. Durumu anlattım. Ve bana bir salon verir misiniz dedim. Sağ olsun müdürümüz. Eğitim için salonlarımız her zaman açıktır dedi. Ben, Aslı Halil, 500 kişiye eğitim verdik. Öyle heyecan dolanlardı ki çocuklar etrafımızdan ayrılmıyor. Hayatımda yaşadığım en güzel duygular... Unutulmaz anlar. Çocuğun biri yanıma geldi ve Bey dedi. ''Neden bizim oralara gelmiyorsunuz? Hep bu taraflarda anlatıyorsunuz bunları. Bizim okulumuza da gelsenize. Geliriz. Neden gelmeyelim Mehmet'' dedim. ''Mehmet, bana yalan söylüyorsun. Siz bizim oralara gelmezsiniz'' dedi. Ve hala içimde oktedir Batman'a gidememek. Söz verdim, yerine getirmedim. Ama başka bir şey başardık. Öğretmenlerinden Canan Hanım'ı Uğur Böceği yaptık. Şimdi kendisi Batman'da ve çevre illerde seminerler veriyor. Kim bilir belki artık Mehmet bile Uğur Böceği olmuştur. Tup hayatıma girdikten sonra her gün üzerine bir şeyler koyarak devam ettiğim hayatımda Uğur Böcekleri arkadaşlarımın tavsiyesiyle 2010 yılında açık öğretimde işletme okumaya başladım. Üniversiteye başlamamın sebebi de Tup olmuştur. Şu an işletme ikinci sınıfındayım ve bazen keşke TUP'la daha önce tanışsaydım diyorum. Çünkü o kadar çok iyi insan var ki senin doğru yolda yürümen için hep yardımcı olmaya çalışan, yanlış yola sapmak gibi bir şansın olmuyor. Ben yardımlaşmanın, fikir alışverişinin, insanlara karşı dürüst olmanın, huzuru ve mutluluğu paylaşmanın değerini izgören akademinin içinde gördüm ve yaşadım. Biz kocaman bir aileyiz ve gün geçtikçe büyüyoruz. Ailemiz bu ülkede 180 binden fazla insana ulaştı. Ülkemizin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde gücümüzün yettiği her yere fidan dikip bıraktık. Biliyoruz ki ileride bu aileye fidanlardan da katılanlar olacak. Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu siz düşünün. Ben hayal bile edemiyorum. Biz aldığımız bayrağı en iyi şekilde taşımaya devam ediyoruz. İyi ki bu hayatta sizler varsınız. Volkan, Çıldır, Antalya. Bu sayfada bir fotoğraf bulunuyor. Ve bu fotoğrafta genç ve orta yaş grubu, kadınlı ve erkekli, yaklaşık 30 kişiden oluşan mavi uğur böcekleri bulunmakta. Ve çevresine gülücükler yaymakta. Bölüm 5 Mavi Uğur Böcekleri Projenin mutfağındakiler. Köprümüz sağlam olsun. Eğitmen akademisi bir rüya gibi geçmiş. Her güzel şey gibi bunun da sonu gelmişti. Enfes dostluklar kurulmuş, e-posta adresleri, telefonlar alınmış, yıllarca sürecek olan köprüler kurulmaya başlanmıştı. Hem de mükemmel, hala devam eden dostluklar. Ciddi bir eğitimden geçmiş olan bizler artık öğrendiklerimizi meydanlara indirme hazırlıkları ile evlerimizin yolunu tutmuştuk. Selin Hocam hepimize görev vermişti. En az 3 eğitim vermemizi istediğini belirtmişti. Bu eğitimler birer saatlik kendi hayatının lideri ol seminerleriyle beden dili eğitimleriydi. Nereden başlamalıydım, nasıl yapmalıydım, kimlerle irtibata geçmeliydim. Başlangıçta ertelemeye çalışsam da Naci ağabeyimin bana yüzme öğretme çabalarının 3. gününde Çınarcık'ta tahta iskeletten itişini hatırladım. Debelene debelene yüzmeyi öğrendim. Şimdi suya atlama ve debelenme zamanıydı. Bu deneyimi kullanma vaktidir derken ablam imdadıma yetişti. O zamanlar Türkiye Soru Optimist Kulüpleri Federasyonu Emek Kulübü Başkanı olan ablam Ergazi İlköğretim Okulu'nda su projesi yürüttüklerini ve bu çerçevede öğretmen ve öğrencilere de eğitim destek programları uygulamak istediklerini belirtti. Biraz da Ergazi İlköğretim Okulu'nun anlattı ki yeni mahalle il ilçe sınırları içerisinde olan okul Atatürk'ün kendi hesabından para vererek kurdurduğu ve açılışına bizzat yaptığı iki okuldan ikinci ve sonuncusu. Artık çalışmamak olmazdı. Üç eğitim vermek üzere okul müdür yardımcısı Ahmet Baykal ile sözleştik. Değerli dostum Ahmet Baykal eğitim ordusunun en güçlü neferlerindendir. İlk eğitimi okul öğretmenleriyle gerçekleştirdik. Gerçekten mükemmeldi. Anlatmaktan ben keyif aldım, anlattıklarım keyif aldı. Eğitim sonlandığında yerinden kalkan yoktu müthiş bir alkış tufanı. Çıkışta elimi sıkan öğretmen dostlarımın istekleri bu eğitimin öğrencilere de velilere de verilmesi yönündeydi. İşte ilk deneyimim. Suya atlamış ve hafif hafif yüzmeye başlamıştım. Hadi hayırlısı. Sonraki eğitimim 7. ve 8. sınıf öğrencilerineydi. Yaşları gereği sıkılabilirler diye düşünüyordum ama karşımda büyümüş de küçülmüş ülke sorunlarına duyarlı Gençliğe hitabenin hakkını vermeye hazır 25 genç vardı. Seminerimin adı kendi hayatının lideri ol. Önce yurt sevgisi, ardından girişimcilik, iş kalitesi, sırada dürüstlük başlığı vardı. Dürüstlüğü anlatırken Dostluk Köprüsü'nden önce asker hikayesini anlattım. ''Geleceğini biliyordum'' diyordu kucağında son nefesini verdiği dostun en iyi dostu. ''Peki'' dedim. ''Şimdi bir uygulama yapacağız hep birlikte.'' ''Uygulamamızın adı Dostluk Köprüsü. Dört kişiye ihtiyacım var. Kimler gelecek?'' diye sorduğumda hafif tombul kırmızı yanaklı 12-13 yaşlarında bir erkek çocuğu öne atladı. Adı Barlas'mış. ''Başka kim geliyor?'' dedim. Duraklama oldu. Barlas, ''Bülent amca, ekibi ben kursam olmaz mı?'' ''Tamamdır.'' dedim. ''Üç arkadaşını daha isim isim çağırdı. Alkış kıyamet. Ne yapacağımızı anlattım.'' Tamamdır dediler. Sandalyeleri kurduk ve sandalyelere oturuldu. Daha önce sözleştiğimiz gibi birbirlerinin kucağına yattılar. Sandalyeleri çekecek dört kişiye ihtiyaç vardı. Kızlar gönüllü oldu. Her sandalyenin başında yerlerini aldılar. Kuralları teker teker hatırlattım. Ve üçe kadar sayacağımı, üç dediğimde kızların sandalyeleri çekeceğini belirttim. Daha sonra saymaya başladım. Bir, iki ve üç dediğimde sandalyeler çekildi. Zıpkın gibi sağlam bir köprü. Uzun süre o şekilde beklettim. Arkadaşları alkışladı. Sevinç çığlıkları, helal olsun sesleri. Her şey mükemmeldi. Sandalyeleri tekrar altlarına ittik. Ekip kalktı. Teşekkür ettim. Barlas, Hakan, Kemal, Levent. Nasıl gururlular? Tek tek tebrik ettim. Yanaklarından öptüm. Gözler çakmak çakmak, suratlarda başarının haklı onuru. Ne diyorsunuz dedim. Barla satıldı. Bu dörtlü var ya Bülent amca, biz her şeyi başarabiliriz. Çünkü biz birbirimize güveniyoruz. Keşke okulda herkes böyle birbirine güvense dedi. Keşke dedim. Hakan atıldı. Keşke yaşadığımız çevrede herkes böyle olsa dedi. Keşke dedim. Levent ülkemiz böyle olsa fena mı olurdu deyince Kemal altlarından sandalyeleri, sandalyeleri çeken kızlara biraz kızgın bakarak ülkemiz bu köprüyü kurabilse altımızdan sandalye çekilse de sırtımız yere gelmez dedi. Dostluk köprüsü neler anlattırmıştı bizim dört kafalara? Biraz evvel anlattığım Çanakkale destanı ile bağlantı kurdu Özden. ''Sandalyeyi çekenler hep olacak ama galiba problem köprüyü kurmakta. Köprü sağlamsa hiçbir kuvvet sırtımızı yere getiremez.'' dedi. Ayşe, ''Bülent amca dün yaptık, bugün de yaparız değil mi?'' dedi. ''Yaparız güzel kızım, yaparız canlarım. Hayatımız boyunca sandalye çekicileri hep olacak ama asıl olan köprüyü sağlam kurmakta. Bugün Tup'un ulaştığı kişi sayı 18 binlere ulaştı. Köprüyü öyle sağlam kuruyoruz ki.'' ...dostluk ve sevgilerle. Bülent, Yerlikaya, İzgören Akademi, Eğitmen. İnsan neden gönüllü olur? Tup bana o kadar çok ve o kadar güzel şey hatırlatıyor ki... ...bir sürü isim var aklıma gelen. Yığınla hikaye. Gülümseyen yüzler, sevgiyle bakan gözler, kocaman yürekler. Şu an hatırladığımı yazacağım. Buradan anamadığım, benden çok daha fazla katkısı olan... ...en az 10 misli isim olduğunu da bilin ama... İlköğretim öğretim okulunda Selin'le birlikte okuma sevgisi faaliyetimiz. Tiyatro seminer karışık bir çatışma. Ben kötü öğrenci olmuştum. Selin iyi öğrenci. Okuma sevgisi dışında nedense ellerimizi yıkamamız gerektiğiyle ilgili öğrencide bir sürü mesaj vermiştik. Gazi Üniversitesi'nde eğitimcinin eğitimi programında herkes masadan atılıyordu. Diğer uğur böcekleri atlayanları toplu tutuyordu. Son atlayanı tutamamıştık. Komik olmuştu. Sakatlık olmamıştı. Ahmet ve Elif tüm programın yorgunluğuna rağmen salonu toplama sırasında bize bir dans resitali sunmuştu. Hayriye elmalıdan babasının bahçelerinden bize bir sürü güzel elma getirmişti. Ofiste bayram etmiştik. Neslihan'a nedense ilk seferinde Ayşegül demiştim. Bunu bir türlü düzeltemedim. Sonra baktım başkaları da Ayşegül diyor. Üstelik Neslihan artık Ayşegül diyenlere bakıyor. Nihan topta kızartma töreninde kitapsal yardım demişti. Sonra amma dalga geçmiştik. Kitapsal ne? Yardımı. Kitap yardımı. Fulyanın masasını yerleştirirken ne kadar heyecanlıydık. İlk top baş... İlk tup... İlk başkanımız. Merva'nın ''Hocam şöyle bir projemiz var.'' diyerek odama girişi. Gülçin'in seyahat, ders ve seminer programı ayarlamak için çırpınmaları. Hidayeti anlamak için tüm ofisi toplantı yapardık. Galiba şunu söylemek istiyor diye. ''Hocam şu üniversite, şu cezaevi, şu yurt çağırıyor gider miyiz?'' diye seslenen uğur böcekleri. Hepsine aynı heyecanla benzer cevaplar. Kimin boş günü hemen ayarlayalım.'' Bingöl'de dershane müdürü, hocam sınavı kazanamayanların %20'si daha çıkıyor demişti. O gün bilginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettim. İyi ki bu projenin içindeyim dedim. Tup'la ilgili daha çok uzun yazamayacağım. İsmini anamadığım birçok dostumun kocaman yüreğini ve kutsal emeğini bu kitabın içinde bulacaksınız. Onlar beni affeder, biliyorum. Topun bir selamı var biliyorsunuz. Kitabın içindeki resimlerde görmüşsünüzdür. Bu selam işaretinde beş parmağa beş değerimizi yerleştiriyoruz. Bu parmakların sırasını şöyle düşünüyorum. Baş parmak, girişimcilik. Bazı araştırmacılar buna medeniyet parmağı diyor. İnsanın kavramasını sağlayan pa parmak. Eğer bu parmağımız olmasaymış birçok aleti yapamaz ve kullanamazmışız. Eğer girişimciliğimiz yoksa... Hep aynı yerde sayar kalırız. İşaret parmağı, hoşgörü. Aslında tehdit parmağıdır beden dilinde. Ama dünyadaki insanlar birbirini yeterince tehdit etti, ediyor. Bu parmağın anlamını değiştirmenin zamanı çoktan geldi. İkinci uzun parmağımız. Gerçekten farklılığımızı hoş görmeye, birbirimizi dinlemeye ve anlamaya çalışmaya çok ihtiyacımız var. Orta parmak, iş kalitesi. Elimizi uzattığımızda en uzun olan parmak, girişimciliğin az olabilir, yurt sevgin az olabilir ama işini, işini mutlaka ve mutlaka en iyi şekilde yap. Dünya standartında bu işi en iyi kim yapar sorusunun cevabında senin isminin yer alabileceğine inan, inandır. İşini bu düzeyde yapan insanlara çok ihtiyacımız var. Yüzük parmağı, yurt sevgisi. Evlilik yüzüğümüzü taktığımız parmak, buradaki damar doğrudan kalple ilişkili. O yüzden sevgimizin olduğu değer bu parmağa yakışır. Sadakatimizi, aidiyetimizi ve aşkımızı anlatsın diye. Küçük parmak, dürüstlük en narinimizdir, en kırılganımız. Ağzımızdan çıkan bir sözle bile bu özelliğimizi kaybedebiliriz. O yüzden bu parmağa dikkat etmek gerekir, kolay kırılır. Bitirirken gönüllülükle ilgili söylemek istediklerim var. 1994'ten bu yana gönüllü olarak çalışıyorum. Bir süredir insan neden gönüllü olur diye düşünüyorum. Bulduğum yedi sebep var. 1. Çok boş vakti vardır. Ne yaptığının bir önemi yoktur. Amacı vakit geçirmektir. 2. İşe yaradığını hissetmek istiyordur. 3. Kişisel gelişim ve tecrübe kazanmak için... Fırsat olarak görüyordur. 4. Sosyalleşmek, kendi çevresini genişletmek, yeni insanlarla tanışmak istiyordur. 5. Örgütlü güç olmak ve birlikte hareket etmek, bir amacın parçası olmayı istiyordur. 6. Çevresinde, ülkesinde tepki duyduğu, düzeltmek istediği bir şeyler vardır. Onun için harekete geçiyordur. 7. İyi bir insan olmayı ve tüm dünyaya, insanlığa faydalı olmayı amaçlamıştır. Elbette TUP'ta da her birinden birileri var. Ama bu kadar uzun zamandır halen aynı istekle devam ediyorsa son 3 grupta olan kişi sayısı daha fazla demektir. Konduğu yere hep uğur getirmesi dileğiyle biz uçmaya devam edeceğiz. Umutsal, İzgören Akademi Genel Müdür. Kendi Değerinin Farkında Olmak Ülkemizde herkes uğur böceklerinin var olduğunu bilse, birilerinin omzuna konup hiç karşılık beklemeden insanların hayatları insanların hayata bakış açılarını bir anda değiştirdiklerinin farkında olsa. Her fert bu ülke için çok değerli. Keşke herkes bunun farkına varabilse. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de bir şeyler yapabilmek çok önemli. Hayata başlarken doğru kararları verebilmek işte bu kararları verirken bize yol gösterecek top gibi bir projenin olması ne kadar güzel. Kendi değerlerimiz doğrultusunda hayatımıza doğru bir şekilde yön verebilmek, o ışığı yakalamak. Hayatın neresinde olursak olalım, ben insanlarımız için, ülkemiz için ne yapıyorum sorusunu kendimize sorabiliyorsak ne mutlu bize. Ahmet Şahin, Elma Yayın Evi Satış Temsilcisi. Ayrım sonu sayfa 234. Ayrım 24, sayfa 235 Bugünün Kahramanları Yıl 2008, Eğitmen Uzmanlık Programı O dönemin Tup Başkanı Sevgili Ahmet sunumunda projenin 5 temel ilkesinden bahsediyor. Girişimcilik, hoşgörün, iş kalitesi, yurt sevgisi ve dürüstlük. Hayranlıkla dinliyorum. Günümüzden tanımadığımız biri size selam verse, iyi dileklerde bulunsa, şaşırmamanız imkansız iken... Bu projeyle yola çıkan gönüllüler, bilginin ulaşması güç olan yerlerde hiçbir karşılık beklemeden bu beş temel ilkeyi anlatıyor. Sunum bittiğinde gözlerim dolu dolu. Yıl 1915 Çanakkale Savaşı Sıhhiye Onbaşı İsmail Edip, memleketi Adana'dan çok uzaklarda, daha önce hiç gitmediği Çanakkale'de cepheden Sıhhiye çadırına yaralı taşıyor. Üniforması kan ve terden gitgide ağırlaşıyor. Metrekareye 6000 bin merminin düştüğü bir cephe, çok sayıda yaralı asker. sıhhiyeciler karar veriyor ve üniformaları çıkartıp don gömlek devam ediyorlar yaralıları taşımaya. Çok daha hızlı ve zaferce koşarcasına. Komutanlarının sert tepkisine karşılık daha çok evladım bu şekilde kurtulduğunu söylediklerinde komutan da gözyaşlarını tutamıyor ve devam diyor. Sıhhiyonbaşı İsmail edip zafer sonrası bu azmin karşılığı olarak madalya ile ödüllendiriliyor ve bir daha hiç gidemeyeceği Çanakkale'den memleketine dönüyor. İnsan değerleri önce ailesinden öğrenir. Ben bunun gibi yüzlerce hikaye ile büyüdüm. Hiç tanımadığım dedemin hikayesi ile öğrendim bu toprakların nasıl kazanıldığını. Yurt sevgisini, girişimciliği, iç kalitesini, hoşgörüyü, dürüstlüğü. Şanslıydım. Ama bu şansa sahip olmayan milyonlarca insan olduğunu ve onların şansının da top olduğunu biliyordum. Yıl 2012 İzgören Akademi Sinan Köse Kütüphanesi İzgören Akademi'nin güzel yürekli çalışanları ve 312 uğur böceği bilginin ışığını saçmaya devam ediyorlar. Ülkemizin ışıl ışıl olması için yolları hep açık olsun. Ece Üvey İzgören Akademi Adana Temsilcisi Eğitmen Pusulamız, değerlerimiz Türkiye Uğur Böcekleri Programı'nın kurumsal gönüllüsü Elma Yayın evi. Biz Elma Yayın evi ailesi üyeleri bu örgütlü iyilik projesinin parçası olmaktan her zaman onur duyduk. Vazgeçilmez değerlerimiz, girişimcilik, iş kalitesi, yurt sevgisi, dürüstlük ve hoşgörü ile yayına hazırladığımız kitaplarımızı çocuk esirgeme kurumlarına, yurtlara, cezaevlerine, okullara gönderdik. Bununla da kalmadık ağaçlar diktik. Bugün 18.500 dikil ağaca sahip olmanın, her yıl binlerce adet kitap bağışında bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Özenle ve titizlikle ürettiğimiz, değerlerimizin, elçisi kitaplarımızın, ülkemizin, en uzak noktalarında okunduğunu bilmek, farklı iklimlerde, farklı eğitim ve kültür ortamlarında yaşayan okurlarımızdan geri dönüşler almak, insanlarımızı kitaplarda birleştirmek, daha güzel yayınlar yapmak için en büyük motivasyonumuz oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Biz sevginin açamayacağı hiçbir kapı, çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığına inanıyoruz. Türkiye Uğur Böcekleri Programı'nın ikinci döneminde Küçük iyilik fikirleri kapsamında üretilecek, çıkış noktası sevgi ve bilginin paylaşımı olan tüm iyilik projelerinde var olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğe uzanan yolun inşasında değerlerimize pusula edilip edinip, güvenilir mühendisler olarak görev yapmaya devam edeceğiz. İşte bu her şeye değer. Elma Yayın Evi Ailesi İyilik Elçileri Tarih 22 Mayıs 2012. Yer Kayseri. Günlerden salı ve saat 17.30. Uğur Böceklerimizden Menderes Bey ofise ziyarete geldi. Sohbet ediyoruz. Gökçen Hanım, insanlar bizim Uğur Böcekleri programının altında hep bir şeyler arıyor. Siz ne amaca hizmet ediyorsunuz diye sürekli sorguluyorlar. Ben insanları anlamıyorum ve projemizi anlatmaya çabalıyorum. Sürekli açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum, dedi. O gün bir kez daha anladık ki, iyi ki uğur böceklerimiz var. Bize iyiliğin karşılıksız olabileceğini anlatan, iyiliğin canı gönülden yapılması gerektiğini hatırlatan, insanların hayatta yaptığı iyiliklerle mutlu olduğunu öğreten ve en önemlisi, bu dünyada iyilik yapmanın bile hak edilen bir durum olduğunu gösterdikleri için. Hepimiz hatırlarız. Aslan ağzı çiçekleri vardır. Küçükken iki parmağımızla bastırırdık, açılırdı. Parmaklarımızı çekerdik, kapanırdı. Aslan ağzı çiçekleri her yerde yaşar. İster toprakta, ister duvarda hiçbir yer seçmez. Özel toprak, özel ilgi ve bakım istemez. Tek ihtiyaç duyduğu bolca güneştir. Ağızlarını açamadıkları için içlerine böcek giremez. Çabuk çoğalırlar. Ben uğur böceklerini aslan nazı çiçeklerine benzetiyorum. Okullara, cezaevlerine, çocuk esirgeme kurumlarına, doğuya, batıya, her yere koşa koşa, dağları, yolları aşağı aşağı hiçbir beklentileri olmadan yüreklerindeki kıpırtıyla uçuyorlar. Tek ihtiyaç duydukları, karşı tarafta ışıl ışıl parlayan Onları dinleyen, yüreklendiren, hayatlarına dokundukları insanlar. Onların içine kolay kolay kötülük giremez. Çünkü kötülüğün anlamını bile bilmez onlar. Tabi bir de aslan ağızları gibi arsızdırlar. Çok çabuk çoğalırlar. İyi ki çoğalıyorlar. İyi ki iyiliği götüreceğimiz onlarca uğur böceğimiz var. Gökçen Kayınova Acuner, İzgören Akademi, Kayseri Bölge Müdürü. Ulaşıyoruz. Türkiye Uğur Böcekleri Programı, Namı ı diğer top, bizim projemiz. Bu programda herkes elinden geldiğince dokunmaya çalışıyor insanlara. Kimi yaşlılara ulaşıyor, kimi engellilere, kimi kimsesiz çocuklara. Bu böyle uzayıp gidiyor. Gönüllüyüz hepimiz, yani gönülden ulaşıyoruz insanlara. Sadece onları hatırladığımızı, bizim için önemli olduklarını hissettirerek. Ben çocukları seçtim. Çocuklara kitapla ilgili her şeyi ulaştırmayı seçtim. Elma çocuk kitapları ve yazarlarını ulaştırıyorum çocuklara. Kitap kardeşim ol projesiyle kitap kardeşi oluyor çocuklarımızın. Kitabın yazarıyla bir araya gelerek kitap sohbetleri yapılıyor. Bir nevi aracıyız. Çocuklar kardeş olurken, okur ve yazar buluşurken. Kitaplarımızı ulaşılmaz olmaktan çıkarıp bir şekilde ulaştırmak istiyoruz tüm çocuklara. Okusunlar, düşünsünler ve söylesinler diye. Söylüyor da çocuklarımız, önemli olan onları dinlemek. Dinlediğinde insanın yüreğine dokunuyor, nasıl mı? Düşlerimi çok umursamazdım ama şimdi düşler ve hayal gücü olmadan yaşanmaz diyorum. Diyen henüz yolun başında bir genç yavrumuz, Güneş adı. Kitabı okurken çok mutlu oldum. Kitap televizyondan daha güzel, deyince meli. bir de... Oh be, çekmek hakkımız. Kitap ummadığım kadar heyecanlıydı. Bir türlü riske göze alıp başarmak için azimli olmayı öğrendim. Asla pes etmemem gerektiğini kavradım, yazmış Veysel. Daha ne ister ki insan? Emeğinin karşılığını bunlar gibi nice güzel düşünceyle alınca. Güldüren Çapur, Elma nevi proje sorumlusu. Bir işi gönülden yapmak. Bir insanın yaptığı işi, İyi hatta en iyi şekilde yapabilmesi için o şeyin gönüllüsü olması gerekir. Gönüllü olmak, razı olmaktır. Başınıza gelecek her türlü şeye razı ve hazır olmak. Uğur Böcekleri programı da beklenmedik bir anda karşınıza gelebilecek en güzel şeylerden biridir. Neden mi? Bir anda cezaevindeki mahkumların hayat ışığı olduğunuz için, İlköğretim okullarındaki öğrencilerin aklına farklı olanı getirdiğiniz ve hayata başka bir yerden bakmalarını sağladığınız için, huzur evlerindeki ninelerin, dedelerinin tutunabildiği dal olduğunuz için bu programın bir parçası olmak beni güvende hissettiriyor. Güler Ulusman İzgören Akademi Kurumsal Proje Yöneticisi Harekete Geçmek Dedelerimizin, nenelerimizin, Komşun açken sen tok yatma sözünü hepimiz biliriz. Bilgiye, sevgiye, hoşgörüye, sıcak bir merhabaya, güler yüze her zaman açlık hisseden, 181 gönle dokunan, 1996'da bir ışık gibi parlayan, komşusu açken tok uyumayan, adım attığı her yerde ses getiren, zincirin halkaları gibi etrafına sevgi ve bilgi yayan genç beyinler yüreklerdir bu hayatlara dokunan. Şimdi harekete geçmenin tam zamanıdır. Robin, Sarmanın dediği gibi, şimdi harekete geçeceğim. Bundan böyle, ateş böceğinin yalnızca kanat çırptığı, hareket ettiği zaman ışık saçabildiğini unutmayacağım. Bir ateş böceği olacak, alevim gün ışığında bile güneşe rağmen görülebilecektir. Varsın başkaları kanatlarıyla övünüp duran ama yaşamak için bir çiçeğin sadakasına bağlı olan kelebekler gibi olsunlar. Ben ateş böceği gibi olacağım ve ışığım dünyayı aydınlatacak. Şimdi harekete geçeceğim. Bugünün görevlerini ihmal edip yarına bırakmayacağım. Çünkü o yarının hiçbir zaman gelmeyeceğini biliyorum. Eylemlerim mutluluk ve başarı getirmeseler bile derhal davranmalıyım. Çünkü harekete geçip başarısızlığa uğramak, davranmayıp debelenmekten daha iyidir. Mutluluk sizin eylemlerinizin topladığı meyve olmayabilir. Ancak eylem olmaksızın asmadaki bütün üzümler çürür. Unutmayın, iki şey sizi milyonlarca insandan ayırır. Bir, sorunun değil çözümün parçası olmak. iki hayata ve her şeye yeni bakış açısıyla bakmak. Harekete geçen ve geleceğe, hayallere, umutlara dokunan genç ve cesur beyinler. İyi ki aranızdayım. İyi ki sizlerle kol kola, omuz omuzayım. Oytun Yumşak İzgören Akademi Akdeniz Bölge Müdürlüğü Kurumsal Projeler Yöneticisi. Öyle bir gülümse ki, Tup kapsamında verilen kendi hayatının lideri ol seminerini Pelin Kondan ilk dinlediğimde içeriğinden çok etkilenmiştim. Bir gün Bursa'dan bir Anadolu Lisesi Tup kapsamında gönüllü seminer talebinde bulundu. Okul ile seminer tarihini netleştirmiştik. Ama kimin gideceği sorusu kafamızı kurcalıyordu. Gönüllü eğitmenimizi bulamayınca acaba ben mi gitsem diye geçirdim aklımdan. Ama cesaret edemedim. Seminer tarihinden bir hafta önce Şerif Bey Bursa'daydı ve Özlem sen neden vermiyorsun bu semineri dedi. Ben de bu sözü bekliyormuşum sanki. Peki çalışıp ben vereyim o zaman dedim. Semineri hazırlandım ve bir hafta sonra okulun yolunu tuttum. Okula gittiğimde okuldaki öğretmenler belediye salonuna geçeceğimizi, seminerin orada olacağını söylediler. Salona gittiğimizde 400 öğrencinin ve ön sıralarda öğretmenlerin oturduğunu gördüm. Ben de ilk sıralardan bir koltuğa oturdum ve sahnede olan okul müdürünün konuşmasını dinlemeye başladım. Ben hala çıkıp sahneye sunum yapacağımı düşünmüyordum. Biraz sonra başka biri çıkacak. Sunum yapacak ve ben de program bitene kadar kalkmayacağım hissiyle oturuyordum oturduğum yerde. Ta ki okul müdürü ismim anons edene kadar. Evet, heyecanım büyüktü ama anlatacaklarım, oradaki gençlere anlatacaklarım çok daha önemliydi. Böylece ilk defa bu sunumu yapmak üzere sahneye çıktım. Sonra mı? Sonrası ise benim bile hayal edemeyeceğim kadar içselleştirilmiş. Yeri geldiğinde duygulanarak, yeri geldiğinde gülümseyerek, gülümseterek devam etti. Bir lider benim bu ilk adımı atmamı sağladı. İyi ki sağladı. Ne zaman yurt sevgisi, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük ve hoşgörüyü anlatsam, bazı insanların aynı değerleri taşıdığını görüyor, seviniyorum. ...bazı insanların ise sanki bunları ilk defa duyuyormuş gibi dinlemelerine üzülüyorum. Diyorum ki, yitirmeye başladığımız bu değerleri anlatıyoruz. İlk defa keşfettiklerimizi değil. Bunlar zaten vardı. Algılarınızı açın. İyi niyetlerinizle birlikte algılarınızı açın, bu değerleri göreceksiniz. Artık gönüllü seminer talepleri geldiği zaman heyecanla ve çantamın içi değerlerle... ...Türkiye'den ve çevremizden güzel örneklerle gidiyor... Onları orada bırakıyorum. Dönüşte çantama ben de yeni şeyler yapacağım diyen ışıltılı gözleri ve yürekleri alıp ayrılıyorum. Sadece öğrenciler olmuyor gittiğim yerlerde. 23 yaşında yeni öğretmenler, 40 yaşında şirket yöneticileri, 60 yaşında profesörler, 70 yaşında da amcalar oluyor. Bir hanıma paylaşmak istiyorum. Seminer vereceğim bir gün tek başıma seminer salonunun dışında... Kurumun yetkilisine bekliyorum. Ve etrafımda yaşları benden büyük, bakkal sahipleri bulunmakta. Herkes masadaki yiyecek ve içeceklerle ilgilenmekte. Ben de onları izlemekteyim. Şöyle 65-70 yaşlarında başında kasketi olan, ülkemin doğusundan gelip büyük şehre yerleşmiş bir amca gözüme iyileşti, ilişti. Önce beni fark etmedi. Ben gayri ihtiyari bakmaya devam ettim. Sonra o da bana baktı. Bana öyle güzel gülümsedi ki benim boş gözlerle bakan yüzüm o sevgi dolu gülümseme karşısında kontrol edemediğim bir mutluluk ifadesi almaya başladı. Yaşanan bu birkaç saniyelik olay beni çok etkilemiş ve o anki yalnızlığımı alıp götürmüştü. Ben seminer verecektim ve iletişim konusunda geldiğimde iletişim gülümseme ile başlar diyecektim. Ama Anadolu'dan gelmiş kasketli amcam bana iletişimin nasıl başladığını gösterdi. O an düşündüm ki... Anadolu'muzda böyle insanlar oldukça değerlerimizi asla yitirmeyeceğiz. Sonra aldığım o destekle yüzümde kocaman bir mutlu gülümsemeyle değerlerimizi aktardım seminerde. Ayrım sonu sayfa 242 Ayrım 25 sayfa 243 İnsanı en mutlu eden şey iyilik yapmaktır. Karşılık beklemeden iyilik yapmak. Yeni projeleriyle aramıza katılan Uğur Böceklerimiz bir bir anlatıyor ve bizim bu Yolculuğumuza eşlik ediyorlar. Dileğim ülkemizi ve dünyayı uğur böceklerinin sarması. Bu yoldaki tüm dostlarımıza sevgilerimle. Özlem Afacan Erbaşlar İzgören Akademi Bursa Bölge Müdürü Değerlere sahip çıkmak Nisan 2011 İzgören Akademi'de iş mülakatına geldim. Aşırı gerginim, utangacım. Hayatımda ikinci defa mülakata giriyorum. Gözlüklü, uzun boylu, muzip bir bey ve sarışın tatlı bir bayan karşımda oturuyor. Kolumu nereye koysam, dik mi koysam, dik mi otursam, ciddi mi dursam, sesimin titremesini nasıl engellesem derken kasılmaktan öleceğim. Bana ilk sordukları soru, Türkiye Uğur Böcekleri programını biliyor musun? Bir şirkette mülakata girdiğiniz zaman ilk soruların sosyal sorumluluk projeleri olacağını sanmıyorum. Belki o gün sorularının cevabını veremedim ama daha sonrasında anladım ki bir şirketin varlığı, değerleri ve ilkeleriyle kendini gösterir. Yaptığınız işin kalitesi, dürüstlüğünüz, çevrenize karşı hoşgörülü olmanız, girişimcilik ruhuna sahip olmanız ve yaşadığınız toprakları sevmeniz, inandığınız değerler için çaba göstermenizi sağlar. Liderliği sevgili Rabia'nın yürüttüğü, gönüllü uğur böceklerimizin de samimiyet ve içtenlikle insanların hayatlarına dokunduğu Türkiye Uğur Böcekleri programında yer almaktan ve bir İzgören Akademi çalışanı olarak Mavi Uğur Böceği olmaktan gurur duyuyorum. Karşılık beklemeden sevmenin, paylaşmanın ne demek olduğunu burada öğrendim. Hepinize teşekkürler. Serpil Nazlıer İzgören Akademi Kurumsal Proje Sorumlusu Vardır öyle insanlar. Biz hep basallarda, hikayelerde yaşadıklarını düşünsek de. İnanası gelmez insanın. Bir hindik ararız altında. Acabalarımız da çoktur. Ama vardır işte. Her yerde karşılaşabiliriz. Küçük uğur böcekleri kanatlarını, minik antenlerini saklarlar takım elbiselerinin, önlüklerinin, şapkalarının altına. İsteyenler görebilir sadece. İstemeyenlere de göstermek, gözlerini açtırmakları ya amaç zaten. Kendi hayatının lideri olderken de isterler ki senin de küçük puantiyeli kanatlarınla minik antenlerin olsun. Belki sen de günün birinde birilerinin o kanatları ve antenleri çıkartmayı başarabilirsin. Sibel Ötegen, İzgören Akademi Kayseri Bölge Müdürlüğü Kurumsal Projeler Yöneticisi. Aklım ve yüreğim erdeyince. deyince. İlkokul yıllarımda Annem hafta sonları ekmek alma görevini bana veriyordu. Ama annem ekmeği halk ekmek bayisinden alıyordu ve bizi en yakın bayi 30 dakika yürüme mesafesindeydi. Her defasında çok kızıyordum. Niye bu ekmeği alıyoruz ki anne diyordum. O da bana aklımın ereceğini umarak anlatmaya çalışıyordu. O zamanlar anlayamıyordum tabi elindeki kısıtlı parayla evin giderlerini karşılamaya çalıştığını. Oysa şimdi onu o kadar iyi anlıyorum ki, bana o zamanlar bu değerleri yaşatarak özümsememi sağlayan anneciğim, sana minnettarım. Şimdi bu değerleri İzgören Akademide yaşıyor olmak çok anlamlı. Türkiye Uğur Böcekleri programında yer almak benim için gurur verici. Bu projede emeğe geçen herkese, başta Selin Hoca ve programın lideri Rabia'ya gönülden sevgiler. Türkiye'nin dört bir yanına ışık yaydığımızı ve ışık yaymaya devam edeceğiz. Sinem Perçin, İzgören Akademi İletişim Sorumlusu. Yola devam. Uğur böceği deyince herkesin aklına ve gözünün önüne bildiğimiz sevimli, kırmızı benekli, şirin böcek gelir. İzgören Akademi ailesi olarak 2004 yılında başlattığımız Türkiye Uğur Böcekleri programı önce küçük bir kar topuydu. Yuvarlandıkça dev bir kar topuna dönüştü. Şu an 200 binden fazla kişiye ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda emeğe geçen ve hala desteklerini bizden esirgemeyen tüm dostlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nefesinizin sonlanmasına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde ayak basılmadık hiçbir il, ilçe, köy ve kasaba bırakmayacağız. Buna tüm kalbimizde inandık, güvendik ve yolumuzu emin adımlarla, dostlarla yürümeye devam ediyoruz. Taner Köse, Elma Yayı Nevi Satış Temsilcisi Kendisi küçük, anlamı büyük. Küçükken bahçeden uğur böceği toplamaya bayılırdım. O kırmızı üzerine siyah benekli hayvanlar beni hep mutlu etmişlerdir. Hatta bir dilek vardır bizim oralarda. Uç uç böceğim, annem babam bana terlik pabuç getirsin diye. Bir uğur böceği bulunca elimize alıp bu sözleri söyler dileklerde bulunurduk. Sonra da o sevimli yaratığın şans getirmesi için başkalarının omzuna gönderirdik. Benim omzuma da kondu sevimli bir Uğur böceği ve şansını benimle paylaştı. Beni bir iz gören akademiliği ve mavi bir Uğur böceği yaptı. Sana sonsuz teşekkürler sevimli yaratık. Öğrendiğimi paylaşmanın güzel bir şey olduğunu düşündüm her zaman. Bu yüzden yeni bir şeyler öğrenince hemen yakınımdaki arkadaşıma koşup anlattım. Herkes ben bir şey anlatırken neden heyecanlı olduğumu sorardı. Heyecanlıydım çünkü anlatmak beni mutlu ederdi. Ben biliyorsam o da bilsin diye düşünüyordum. Benim bu davranışım küçük bir paylaşımdı sadece. Ama bizim rengarenk uğur böceklerimiz bunun kutsal bir görev olduğunu düşünerek çıktılar bilgiyi paylaşma yoluna. Bunu da en güzel şekilde yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Uğurunuz bol ve yolunuz açık olsun. Uğur böceği bilginin elçisi. Yasemin Ünal, İzgören Akademi, Kayseri Bölge Müdürlüğü İletişim Sorumlusu Tükenmez Umutlar Paylaşmakla Hayatta bazı insanları sürekli olarak başkaları hakkında konuşurken, onları kötülerken, dedikodu yaparken görürüz. Bazıları da ne bu iftiralara cevap verirler ne de başkaları hakkında konuşurlar onlar bilgilerini daha fazla insana ulaştırabileceklerinin nasıl daha çok insanla temas, e, temasa geçip hem bilgiyi aktarıp hem de onlardan bir şeyler öğrenebileceklerinin gayreti içindedirler. İşte Türkiye Uğur Böcekleri programı da böyle bir insanın gayretinin sonucuyla var oldu. Yıllar içinde geldiğimiz noktada top içinden eğitmenler çıktı. Hayatlarını bu şekilde kazanmaya başladılar. Hiç akıllarında yokken üstelik. Top içinden yeni projeler doğdu. Kendi yönetimleri, siteleri, gönüllüleri olan projeler. TUP'a gönül veren, emek veren gençler yurdun dört bucağında pek çok insanın yüreğine dokundular. Öyle güzel, iç açıcı, geleceğe güvenle ve umutla bakmamızı sağlayan mektuplar aldık ki bu insanlardan. Bunun mutluluğu tarif bile edilemez. Geceleri yastığa başıma koyduğumda biliyorum ki o gün boşa geçmiş bir gün değil. Yurdun bir yerinde, bir uğur böceği, insanlara umut aşılamaya, hayal gücünü büyülemeye, fark yaratıp değer katmaya devam etti. Biliyorum ki, devamlı edecek. Yine biliyorum ki, topun dokunduğu her yürek karanlıktı. Kuytu köşelerde kötülük üretmeyecek. Aksine, güneşin tam altında olmalıydı ay ışığında, sokak lambasının altında, mum ışığında, Hiçbir ışık kaynağı yoksa yüreğindeki ışık da bilgiyi yaymaya devam edecek. Yakın zamanda bu dünyadan göçüp gideceğim. Geride iyilik yapmak için çırpınan, bilgiye sahip olmak ve paylaşmak için emek harcayan insanlar olduğunu ve o iyi insanlarla aynı amaç için çalıştığımızı bilmek ruhuma huzur verecek. Türkiye Uğur Böcekleri programına gönül veren, emek harcayan herkese minnettarım. Tepkisiz kalmayın, sağlıcakla kalın. Zafer Erbaşlar İzgören Akademi Bursa Bölge Müdürlüğü Kurucusu Küçük Dokunuşlar Büyük Etkiler Üniversite yıllarımın ne kadar da boş geçtiğinin bir eğitimcinin eğitimi programında o genç insanların yaptıklarını izlediğim gün farkına vardım desem sanırım yanlış olmaz. Uğur böceklerimiz sayesinde kısıtlı imkanlarla gidilen yerlerde başka hayatlara küçük dokunuşların ne kadar büyük etkiler yarattığını gördük. Türkiye Uğur Böcekleri programı, bizlere karşılık beklemeden yapılan iyiliklerin, paylaşılan bilgilerin nedenle kıymetli olduğunu öğretti. Başka birisi için bir şeyler yapmak, onun yüzündeki gülümsemeyi görmek, yapılan şeyin işe yarayacağını hissetmek, bunlar hayatımıza bambaşka anlamlar katıyor. Karşılık beklemeden yapılan bu paylaşımların en büyük ödülü de manevi tatmin olsa gerek. Biliyoruz ki Uğur Böceklerimiz ikinci dönemde de geliştirilen küçük iyilik fikirleriyle başka başka hayatları dokunmaya, değer katmaya devam edecekler. Belki de yapılacak küçücük bir iyilik zaman içerisinde bizden sonraki nesillere bırakılacak en kıymetli miras olacaktır. Yolunuz açık olsun Uğur Böcekleri. Zeynep Günday, İzgören Akademi Finansal ve İdari İşler Yöneticisi. Bölüm 6 Uğur Böceklerinin Düşündükleri Gökhan Okçu Bu sayfada Erzincan Mercan Lisesi önünde bayan ve erkek öğretmenler gülümseyerek poz vermişlerdir. Neden önemlidir Uğur Böcekleri? Tüm bu böceklerin yaptıklarına baktığımda program için henüz bir şey yapmamış sayılırım. Bu yazı başlangıç olsun, vesile olsun istiyorum. Ne tam içinde ne de tam dışındayım. ''Henüz kanatlanıp uçmadım. Daha küçüğüm sizlerin yanında. O yüzden biraz içinden, biraz dışından anlatacağım anladıklarımı. Ben hiç kendi hayatının lideri ol semineri vermedim. Bunun için organizasyon yapmadım. Hiç cezaevine, huzur evine, çocuk esirgeme kurumuna da gitmedim. Kar, kış, kıyamet demeden yollara düşmedim. Otogar köşelerinde üşümedim. Buz gibi havada, yol kenarında, köy dolmuşu da beklemedim. Ne yaptığımı anlamayan arkadaşlarıma ne yaptığımı anlatmak zorunda da kalmadım. Kısacası program için verdiğiniz kutsal emeğin binde birini henüz vermedim. Ama o seminerlerde anlattığınız beş değer var ya, annem, babam sağ olsun, ben hep o değerlerle büyüdüm. Onlarla yaşadım. Yaptığın işi ya tam yap ya da yapma diyen bir babanın evladıyım. Her yurt dışına çıktığımda veda ederken bir isteğiniz var mı dediğimde ama ne oğlum vatının evladına yaraşır şekilde hareket et diye kaygılanan bir annenin oğluyum. Şahit oldukları yolsuz, yolsuzlukları dile getirdikleri için işlerinden olan iki mühendisin evladıyım. Aldıkları emekli maaşı ile garanti hayatlarına yatarak devam etmeyen, sahip oldukları bilgi ve birikimle yeni ürün geliştiren, bunun üretimini organize eden anne ve babanın evladıyım. Hoşgörünün tanımını yazmış bir anne ve babanın evladıyım. Başka anne baba olsa onca çıldırtan maceradan sonra çoktan kapının önüne koyarlardı beni. Hep içimde olan ama adlarını bir yerlere yazmadığım, içime nakış gibi işledikleri bu değerlerle büyüttüler beni. Şanslı taraftaydım yani. Bir de yelpazenin diğer tarafı var tabi. ''Bunu söylerken benim kadar şanslı olmayanları, bu değerleri kendisinin bulması gerekenleri, yokluk içinde hayata tutunmaya çalışırken amacını kaybetmiş, 3 kuruş para için sorgulamadan sadece kendisine yap denileni yapanları, varlık içinde boğulup değerlerini kaybetmişleri kastediyorum. İşte bu yüzden önemlidir uğur böcekleri. Ülkenin dört bir yanını dolaşarak değerlerini arayanlara yol gösteriyorlar. Fark ettirip düşünmelerini sağlıyorlar.'' Onların hayal güçlerini harekete geçirip, umudunu kaybedenlere, umutsuzlara umut aşılıyorlar. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri. Çok hikaye var sizde de, bende de, değerlerini kaybetmiş insanlarla ilgili. Yokluğa dair çok şey anlatılır. Ben, varlığın bolluğunda kendini kaybetmişlere, bedel ödemeden hayatı bir yere kadar getirilmiş, orada tıkanmış kalmış olanlara dair bir şeyler anlatacağım. Bir süre İstanbul'da yaşadım. İstanbul'un lüks sayılacak semtlerinden birindeydi ofisimiz. Ofisin karşısında iki lise vardı. Bazen iş yerinden otoparka yürürken bu liselilerin çıkışına denk gelirdim. Okuldan çıkan çocuklara bakar, uzaktan beden dillerini okumaya, yanlarından geçerken nerelerden konuştuklarını duymaya çalışırdım. Tamamını kastetmiyorum ama uzaktan her haliyle boş olduklarını gö görebiliyordum çocukların. Yanlarından geçerken özellikle kız çocuklarının ettikleri küfürlerden onların yerine ben utanıyordum. Üzerlerinde kendileri almaya kalksalar ömür boyu kazanamayacakları paraları alınmış kıyafetler, ellerinde modelini bile algılayamadığım telefonlar, ağızlarında batı jargonuyla süslenmiş sadece kendilerinin anladığı anlamsız cümleler. Tek bir dileğim vardı o zamanlar. İnşallah hepsi böyle değildir. Şimdi bu böcüklerin yaptıklarını öğrendikçe umutsuzluğum umuda dönüşmeye başladı. Kendi şansını kendisi yaratan uğur böcekleri, emeklerini ve yüreklerini esirgemeden Türkiye'yi dolaşarak şanslarını uğurlarının arkadaşlarına dağıtıyorlar. Onlarca mektup telefon alıyoruz akademide. Ben bunca yıl boşuna ya yaşamışım, artık bir işe yaramak istiyorum diyenler, insan... Hay beye yaşarken zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile olmuyor. Ben de hayatımın bir bölümünde bu şekilde yaşadım. Sonrasında güzel insanlarla tanıştım, üretmeye, ürettiğimi paylaşmaya başladım. Yine şanslı taraftayım. Kadir gecesinde doğmuşum. Ne yapayım? Geriye dönüp baktığımda tükettiklerinin hiçbirini hatırlamıyor insan. Ne zamanki üretmeye başlıyor, işte o zaman her şey daha anlamlı olmaya başlayıp geride güzel anılar bırakıyor. İnsan üretmeye başladığında aslında yapabileceklerinin ne kadar azını yaptığını da görüyor. Şu ana kadar yaptıklarımız bizleri buralara getirdi. Şimdi yaptıklarımız bizleri nereye götürecek? Çok iyi düşünmek, çok iyi tartmak gerek. Bir teori var insan psikolojisi ile ilgili. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi. 1943 yılında yayımlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve halen geliştirilmekte. İnsanların ihtiyaçları bu şekilde kategorize edilmiş. 1- Fizyolojik gereksinimler. Nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım. 2- Güvenlik gereksinimi. Vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği. 3. Ait olma, sevgi, seveceğim gereksinimi. Arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık. Ayrım sonu sayfa 256. Ayrım 26 sayfa 257. 4. Saygınlık gereksinimi. Kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı. 5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi. Erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, ön yargısız olma gerçeklerin kabulü. Teoriye göre birey bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemiyor. Bunu neden anlatıyorum? Bugün birçok insan ikinci, bilemediniz üçüncü seviyeye geldiğinde bu dünyadan göçüp gidiyor. İşte bu yüzdendir. Önemlidir Uğurlu Böcekleri 2008 yılından itibaren Maslow'un teorisine yeni bir basamak eklendi. 6. Başkalarının kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olma gereksinimi Yani hayatta ustalaşanların bir çırak bulup yetiştirme vaktini tanımlıyor. Hiçbir zorunuz yokken, kısıtlı imkanlarınızla bilginin ışığını paylaşmaya, tüm kalbinizde inandığınız değerleri, değerlerini unutmuş, belki de kaybetmiş insanları ulaştırmaya gayret ediyorsunuz. Başkalarının kendilerini gerçekleştirmeleri için gereken motivasyonu ateşliyorsunuz. Bu da sizleri 6. seviyeye, 6. kişilik gelişim düzeyine taşıyor. İşte bu yüzden sizler çok değerli, çok önemlisiniz Uğur Böcekleri. Ne olduğumuzun, nelere sahip olduğumuzun farkında olmak çok ama çok önemli. Size iki şey anlatacağım. Benim neleri sahip olduğumu ara ara unuttuğumla ilgili. Geçtiğimiz hafta ofiste çalışırken biraz sıkıldım ve hava almak için en üst kat teras balkonuna çıktım. Elimde bir bardak su etrafı seyrediyordum. Ofisin tam sol çaprazında güzel bir villa var. Yüksek duvarları, güzel bir bahçesi, yemyeşil çimenler, çiçekler. Anlayacağınız harika bir peyzaj. Evin hanımı evden çıkmak üzere. Bahçede köpeğiyle vedalaşıyor. Kapıda son model arabası hazır, çalışır vaziyette onu bekliyor. Evin hizmetlisi kendisini bahçeden uğurluyor. Kadın arabasına bindi ve güçlü bir motor sesiyle uzaklaştı. Ne yalan söyleyeyim, içimden vay be dedim. Ve biraz imrendim. Ben iç geçirirken aynı anda gözümün sağ çaprazımızdaki inşaata kaydı. Onlarca villadan oluşan bir site yapıyorlar. Bize en yakın evin çatısında güneşten kapkara olmuş bir çalışan, hava hiç yoksa 35-40 derece, kiremitlerin üzerinde oturmuş gözlerini ayırmadan bana bakıyor. Benim elimde bir bardak su, üzerimde tertemiz kıyafetlerim, onun elinde boş bir Pet şişe, üzerinde tozlu iç tulumları. O bakışlar şimşek gibi delip geçti beni ve birden onun gözlerinden kendimi gördüm. Düşüncelerini okumak zor değildi. Eminim o da benim yerimde olmak için iç geçiriyordu. Çok ilginç bir andı benim için. Bazen nelere sahip olduğumuzu unutuyoruz. Başkalarına bakarak kendimiz için kıyaslar oluşturup, sahip olduklarımıza sevineceğimiz yerde, sahip olmadıklarımıza üzülüyoruz. Eşim İstanbul'a atanmıştı ve İstanbul'a taşınma kararı almıştık. Artık hiç kimseyi tanımıyoruz. Elimizden eşimin köylülerinden yıllar önce İstanbul'a gelmiş, kapıcılık yapan bir akrabasının telefonu var. Onu aradık, harika bir insan. Ev bulma, taşınma ve her türlü ihtiyacımızda bize çok yardımcı oldu. Her derdimize deva oldu diyebilirim. Sağ olsun. Bir akşam bizi evlerine yemeğe davet etti. O zamanlar oğlumuz Rüzgar bir buçuk yaşında. Hep birlikte gittik. Tek göz oda, mutfak aynı odanın içinde. Odanın bir bölümü kapatılmış banyo ve tuvalet. Bir ranza, iki kanepe, televizyon. Biri on yaşında kız, diğeri dört yaşında erkek çocuk ve eşi. 3-4 saat kaldık evlerinde. Çıktığımızda rüzgar bize nerede uyuyacaklarını soruyordu. Hayret etmiştik. 4 kişilik aile tek göz odada nasıl yaşıyorlar diye. Mutluydular. Ellerinde, avuçlarında ne varsa bize sunmuşlardı göz odalarını yüreklerindeki sevgiyi bizimle paylaşmışlardı. Aylar sonra İstanbul'da ziyaretimize mali durumu oldukça iyi bir arkadaşımız ve ailesi gelmişti. Birlikte yemek yedik ve kahve içmek için onları evimize davet ettik. Bulunduğumuz semt için ortalamanın üzerinde 3 odası, 1 salonu olan güzel bir evde oturuyoruz. Biz kapıcıyı ağabeyimize soramamıştık ama kahvelerimizi yudumlarken... Arkadaşımızın annesi bize doğrudan oturduğumuz evi çok küçük bulduğunu söylemiş. Bu evde nasıl yaşayabildiğimizi sormuştu. Demek istediğim o ki, hayata nereden baktığımız çok önemli. Bir kitapta okumuştum, yanlış hatırlamıyorsam Şerif Hoca'nın da. Neye sahip olduğunuz değil, neye ihtiyacınızın olduğu, ne kadar zengin olduğunuzu belirler diye. Elimizdekilerin kıymetini bilmek, ihtiyaçlarımızı doğru belirlemek için çok önemli. Başkalarının bize dayattıkları değil, bize reklamlarla pompaladıkları değil, gerçekten neye ihtiyacımız varsa onu seçebilmek çok önemli. Bu noktada doğru karar verebilmek için önce değerlerimizi tanımlamak zorundayız. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri. 4 yaşında bir yeğenim var. Adı Defne. Geçen gün annesiyle yaptığı bir konuşmaya şahit oldum. Banyodalar ve Defne annesine, ''Anneciğim, buna küvet, şuna da duş.'' demişler. Küveti göstererek, buna duş, duşu göstererek, buna küvet deselerdi, biz şimdi buralara tam tersini söylüyor olacaktık. ''Bu tespite ne denir?'' ''Annesi çaresiz, haklısın kızım.'' dedi. Defne, ''Of anne.'' Her şeyin adını onlar koymuş bize. Bir şey bırakmamışlar diyordu. Dört yaşında bir çocuk kendi kendini onlar diye bir şey tanımlıyor ve dayatılanlara isyan ediyordu. Tam da söylemek istediğim bu işte. Bize bir şeyler anlatıyorlar, bir şeyler gösteriyorlar. Kendi çıkarlarına bize ihtiyacımızmış gibi sunuyorlar ve çoğu zaman körü körüne peşlerinden gidiyoruz. Ülkenin batısında da doğusunda da çocuklarımızı, ''Bırakın çocuklarımızı, bizleri dahi o kadar güzel kandırıyorlar ki, hissettirmeden değerlerimizi elimizden alıyorlar. Birbirimize saygımızı, hoşgörümüzü unutturup, dolandırıcılığı, yalanı, riayi mata gibi bir şey gösterip yaptığımız işlerin kalitesinden çalıyorlar. Atak ruhumuzu, yurt sevgimizi elimizden alıp vatanımıza düşman ediyorlar. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri.'' Bugün binlerce eğitici eğitimi verilmiş kişi arasından 312 tane Uğur böceği 57 ilde 200 binin üzerinde bilgiye kaynak ayıramayan insana ulaştı. Onlarca seminer düzenlediler. İnsanların elimizden alınmaya çalışılan bu değerleri tekrar hatırlamaları için ülkenin dört bir yanında birer kıvılcım çaktılar. Sana dayatılanlardan öte kendi seçtiğin hayatının lideri ol diye... Aslında dünyada bir şeylerin çivisi çıkalı çok oldu. Bugün hala dağılmıyorsak, tek bir bayrak altında özgürce yaşayabiliyorsak, değerlerimizin bizi birbirlerimize bağlayan bağlarındandır. Çok şükür hala bunların farkında olan, gereklerini yerine getiren, değerlerin ışığını birbiriyle paylaşan insanlarımız var. İşte bu yüzden önemli durur Böcekleri. Ben gıda mühendisiyim. Üniversitede mikrobiyoloji dersinde bir laboratuvar uygulaması yaptık. Günlük dille anlatmaya çalışacağım. Aranızda mühendis olanlar varsa mesleki bilgimi hor görmesinler diye yapıyorum bu açıklamayı. Tamamen sterilize edilmiş yani her türlü canlı organizmadan ayrılmış petri kaplarına mikroorganizmalar için yiyecekler koyardık. Sonra bu kaplara mikroorganizma ekimi yapardık. Yani kabın içerisine adını, sanını, cinsini, sayısını bilmediğimiz mikroorganizmalar koyardık. Sonra da zaman geçtikçe bu organizmaların nüfusun nasıl değiştirdiğinin grafiğini çizerdik. Grafik hep aynı olurdu. Nasıl mı? Başlangıçta yemek çok, mikroorganizmalar sayısı az ve herkes mutludur. Yani ekmek elden, su gölden durumu. Lütfen siz dünyanın ilk zamanlarını düşünün. Kaynak çok, insan az. Adem'e, Havva'ya kadar geri gidebilirsiniz. Daha sonra mikroorganizmalar çoğalmaya başladılar. İnsanlar da. Zaman ilerledikçe nüfus artar. Şu şekilde birken iki, birken iki olurlar. 2 ikiyken 4, 4 iken 8, 8 ken 16. 16 ikiyken 32. Yani zaman geçer ve yükselen bir grafik oluştururlar. Nüfus sürekli artar, yemek yeterlidir. Herkes yine mutlu. Kimsenin kimseye bir zararı yoktur. Dünyaya geri dönersek, nüfus sürekli artmaktadır ve kaynaklar yeterlidir. Herkesin yediği önünde, yemediği arkasında. Biraz daha zaman geçer, cam kapta nüfus iyice artmış, kabın her yanına mikroorganizmalar sarmıştır. İnsanların tüm dünyayı sarması gibi. Amerika'nın keşfi de bu süreçte. Dünyada ayak basmadığımız yer kalmadı gibi. Bir noktadan sonra yemek tüketmeye başlar. Cam bir kabın içindesin, ilave yemek şansın yok. Nüfus çok ve artmaya devam ediyor. Herkesin hayatını devam ettirmesi gerek. Yemek üretecek aklın da yok, yavaş yavaş mücadeleye başlar. Herkesin gözü başkasının lokmasına kayar. Savaşlar başlar, ölümler gerçekleşir. Nüfus art artışı yavaşlamıştır. Grafiğin yükselme hızı yavaşlar, yatay bir eksene doğru kaymaya başlar. Bir süre sonra nüfus artışı durmuştur. Grafik yatay bir seyir alır. Sağ kalan mikroorganizmalar kalan yemeği iktisatlı kullanmaya gayret ederler. Dışarıdan bir yemek ilavesi olmazsa öngörülen senaryo gerçekleşir. Yemek gitgide azalır. Yine kavgalar, dövüşler, kaçınılmaz son, ölümler. Grafikteki nüfus artış hızı geriye dönmeye başlar. Yatay seyreden grafik nüfusun azalması ile birlikte düşüşe geçer ve tüm mikroorganizmalar ölene kadar düşüşüne devam eder. Zaten öngörülen senaryoda budur. Dünyanın nüfusu 7 milyarı aşmış durumunda. Acaba bizler grafiğin neresindeyiz? Evet, mikroorganizmalardan farklı olarak bizim aklımız var. Yemek üretebiliriz. Başka dünyaların arayışına gidebiliriz. Ekonomi derslerinin ilk saatlerinde öğrettikleri gibi kıt kaynakların yönetimini öğrenebiliriz. Şu aklımızla onlarca çözüm üretebiliriz. Ama şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Eğer değerlerimizi kaybedersek, birbirimizin lokmasını çalmaktan başka hiçbir şeyi düşünemez hale geliriz. Sonunda bu cennet diyarı birbirimize zindan ederiz. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri. Her gün şehit haberleri var gazetede, radyoda, televizyonda. O kadar alıştırdılar ki üzülmüş gibi yapıp hayatlarımıza devam ediyoruz. Bir ananın, evladının acısını anlıyormuşuz gibi davranıyoruz. Milyonda birini hissetmiyoruz, inanın bana. Şu satırları yazarken rüzgar karşımda uyuyor. Biraz üşütmüş, burnu tıkalı. Nefes almakta zorlanıyor. O zorlandıkça benim yüreğim acıyor. Kıyas götürür mü sizce? Benim çocuğum sabah uyanacak, yine hoplayıp zıplayacak. Etrafında onu seven insanlar, belki de hiç yalnız kalmayacak. Şimdi söyleyin bana. O şehit buz gibi toprağın altında yalnız... Anası hıçkırığını yastığına gömüyor. Yani dünyanın geri kalanı. Dünyanın geri kalanı kim bilir kaçıncı rüyasında. İşte bu yüzden önemlidir uğur böcekleri. Onlar ülkenin her tarafında belki daha çıkacak onlarca gencin, çocuğun fikirlerini değiştirdiler. Bir hiç uğruna kaybolup gidecek hayatları kurtardılar. Gitip gidecek onlarca canın ardından akacak gözyaşını daha akmadan durdurdular. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri. Ülke için bir şeyler yapmak deyince kocaman şeyler gelmesin aklınıza. Küçücük olsun, yüreğe dokunsun yeter. Elindeki çöpü yere atmıyorsan, bir yaştının elinden tutup karşıdan karşıya geçiriyorsan, bir küçüğe derslerinde yardım ediyorsan, sorunun değil çözümün parçası olabiliyorsan, kapını açtığında komşuna tebessüm edip hal hatır soruyorsan, dokunduğun her şeye değer katıyorsan, yaptığın işi gönülden, canı gönülden yapıyorsan bu bile yeter. Üniversite birinci sınıfta Türk Dil Edebiyatı dersinin final sınavına girdik. İki soru var. Birincisi, Mehmet Akip Ersoy ve İstiklal Marşı konulu bir kompozisyon yazınız. İkincisi, bir devlet kurumuna herhangi bir talebinizi ileten bir dilekçe yazınız. Anlayacağınız ilkokul, ortaokul ve lisedeki gibi. Artık üniversiteye gelmişiz ve bu sorular beni biraz sinirlendirdi. Sınav esnasında bir fırsatını bulup sessizce hocaya kaç keredir aynı konuda kompozisyon yazdığımı, artık standart bir metnemin olduğunu, her kağıda aynı şeyi yazdığımı, dilekçe yazmaktansa artık, Gına geldiğini söyledim. Hoca sınav çıkışında odasına gelmemi söyledi ve uzaklaştı. Çıkışta hemen yanına gittim. Odaya girdim. Bana oturmamı söyledi. Önündeki kağıtlara bir sene baktıktan sonra hepsini topladı ve bana verdi. Bizim sınav kağıtlarıydı. Sadece ilk 10 ya da 15 tanesine baktım. Hocadan özür dileyerek kapıdan çıktım. Kompozisyonlarda ne giriş, ne gelişme, ne sonuç. Çoğunun başlığı bile yok. Dilekçeleri hiç söylemeyeyim. Boş bırakanlar var. Yapanların ki zaten içler acısı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitedeyiz şimdi. İki satır yazı yazamıyoruz. Derdimizi anlatacak bir dilekçenin formatından haberimiz yok. Ayrım sonu sayfa 264 Ayrım 27 sayfa 265 İş kalitesi diyor ya bizim böcükler durmadan, İşte bu yüzden herkes işini iyi yapmalı hem de çok iyi. İlkokulda boş geçmeseydi dersler, serbest zamandan çok ders zamanı olsaydı ortaokulda, lisede üniversite sınavına hazırlanmasaydık ya da sınavda kompozisyon yazdırıp dilekçe örneği sorsalardı ihtiyacımız olmazdı üniversitede. Yeni şeyler öğrenirdik Türk Dili ve Edebiyatı dersinde. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri. Her birimum ışığı olan değerleri birleştirip olimpiyat meşalesi götürdüler her yere. Ortak bir amaç uğruna arı gibi çalıştılar, takım oldular. Onlar durmadılar. Ataleti yendiler, harekete geçtiler. İstediğiniz kadar değeriniz olsun. Harekete geçmediğiniz süreci anlamı yok. Dünyanın en güzel elmasını yetiştirin, uzanıp alamıyorsanız... Alıp paylaşamıyorsanız çürük bir elmadan farkı yok. İşte Uğur Böcekleri bunu yaptılar. Bu değerleri benimsediler ve paylaştılar. Tüm süreci tek başlarına organize ettiler. Yaşadıklarını sadece kendileri bir de paylaştıkları diğer böcekler bilirler. Reklamını yapmazlar yaptıklarının. İşte bu yüzden bir sosyal sorumluluk projesi değil bu. Seminerlerde mecbur kalmadıkça akademinin... Eğitmenlerinin ismini dahi telaffuz etmemeleri öğütlendi kendilerine. Kendileri için, ülke için yaparlar ne yaparlarsa. İnsanlara yaptıkları iyiliklerle mutlu olacaklarını öğreten genç, cesur beyinlerdir onlar. Faydayı estetik sunuma dert edinip işe yarar şeyler anlıdır. Değişimi görmenin, yüzlerde yayılan tebessümlerin manevi huzurunu yaşarlar. Bir mahkûmun ışığı, bir annenin huzuru, bir dedenin mutluluğu, bir küçüğün yüzündeki gülücüğü oluverirler. İşte bu yüzden önemlidir Uğur Böcekleri. Soyut her zaman somuttan güçlüdür demişti bir eğitimde Selin Hoca. Samimiyet, azim, istek, paylaşmak, mücadele ruhu gibi soyut kavramlardan beslendi hep. Para gibi somutlar hiç olmadı bu programın içinde. Olmasın diye de boyut değiştirdi zaten. Artık programın ikinci etabındayız. Küçük iyilik fikirleri. Küçük iyilik fikirleri hayata geçmeye başladı bu etapta. Paranın somutluğundan uzak, iyiliğin soyutluğu ile beslenecek ve yine kocaman olacak. Adımlar atıldı yine harekete geçti uğur böcekleri ve artık farklı bir kuvarda uçmaya başladılar. Huzur evlerine ziyaretler organize ettiler, kütüphane kurdular, binlerce fidan diktiler, güvercinlere yem verdiler, daha necelerini yapacaklar eminim. Paranın somutluğundan uzak, iyiliğin soyutluğu ile beslenecek ve yine kocaman olacak. Düz bir zeminde, sırt üstü kalmış, dönmek için çırpınan, bir dal arayan havan böceğini hepimiz görmüşsünüzdür. Arkanıza dönüp giderseniz öylece ölür gider. Eğilip bir dal uzatırsanız onun için bir dönüm noktası olur. Hayatı kaldığı yerden sürer gider. Size de bir ömür boyu dua eder. İşte ben tam da o hamam böceğiydim. Sihirli bir değnek uzandı. Sıkı sıkıya ona tutundum. Hiç ama hiç bırakmadım. Vazgeçmedim. Hem masmavi bir uğur böceği oldum hem de sizlere bunları yazdım. Hiç aklıma gelmezdi bir gün Uğur Böcek olduğum için sevineceğim, gururlanacağım. Küçükken söyleseler söyleyenin ağzına iki tane patlatırdım. Şimdi tüm bu böceklerin yaptıklarına baktığımda program için henüz bir şey yapmamış sayılırım. Bu yazı başlangıç olsun, vesile olsun istiyorum. Biraz içinden, biraz dışından anlatacağım anlattıklarımı demiştim ya en başında. Şimdi tam da içinden, en çok içimden. En içten teşekkürlerimi iletiyorum emeği geçen herkese ve tüm uğur böceklerine. İyi ki varsınız. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun. Sevgilerimle Gökhan Okçu, İzgören Akademi İş Geliştirme Yöneticisi. Bölüm 7 Fikirden Gerçeği, Murat Ülke. Bu sayfada bir fotoğraf var. Yıl 2013 İzgören Akademi Uğurlu Eğitiminden önce çekilmiş bayan ve erkeklerden oluşan bir kare. Bir projeyi hayata geçirmek. Hepimizin aklından çoğu zaman pek çok proje fikri geçer. Çevrenizde çok duymuşsunuzdur. Bir fikrim, bir projem var diyen insanları, kurumları. Ancak bu projeler belirli bir proje döngüsü ile ele alınmadığında çoğu zaman fikirden öteye gidememekte ya da hüsranla sonuçlanmaktadır. Öncelikle proje nedir? sorusu üzerinde durup, daha sonra proje döngüsünün evlileri üzerinden bilgi sahibi olalım. Proje benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Projenin hedeflerine ulaşıldığında ya da hedeflere ulaşılamayacağı anlaşıldığında bitişe ulaşmış olur. Geçicilik her zaman sürenin kısa olduğu anlamına gelmez. Proje ile yaratılan ürün, hizmet ya da sonuç için gereklilik ile Geçicilik söz konusu değildir. Çoğu proje kalıcı bir sonuca ulaşmak için yürütülür. Benzersiz kelimesi de sizi yanıltmasın. Aynı mimari proje ile farklı yerlerde yapılan birbirinin aynı iki apartmanın her ikisi de benzersizdir. Çünkü yapıldığı yer çalışan işçiler, kullanılan malzemeler, bitirme süreleri, kullanılan kaynaklar gibi pek çok değişken birbirinden farklıdır. Bu nedenle her iki apartman... Her ne kadar aynı görünse de benzersizdir. Başka bir tanımla proje belirli bir hedefe ulaşmak amacı ile zamanı ve kaynakların kullanımını planlayan, yürütülmesini sağlayan ve sonuca ulaştıran faaliyetler dizisidir. Bu sayede faaliyetleri hedefe doğru yönlendirir, planlamaya olanak sağlar, kaynak bulunmasına yardımcı olur, izleme ve değerlendirme yapılmasına olanak sağlar, olumlu ve olumsuz risklere karşı bilgi sahibi olunmasını, önlem alınmasını sağlar, sürdürülebilirliği artırır. Proje döngümüzü hazırlamaya başlamadan önce, projemizin tipi hakkında bilgi sahibi olmak da bizi nasıl bir projeyle baş başa olduğumuz konusunda fikir sahibi yapar. Projeler açık, yeri açık, yeri kapalı ve kapalı olmak üzere dörde ayrılır. Proje tipleri ne yapacağımız ve bunu nasıl Yapacağımız sorusuna verdiğimiz cevaplar ile belirlenir. Bu sayede nelerin üzerine odaklanmamız gerektiğini daha net belirleyebiliriz. Yeni proje, yeni ürün açık. Film çekilecek ama senaryo yok, yeri açık. Satürn'de yaşam araştırması yapmak yeri kapalı. Uzaya uydu göndermek kapalı. Proje tiplerini de belirledikten sonra proje yönetimi nedir sorusunu cevaplayalım. Proje yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Proje yönetiminde dikkatle izlenmesi gereken üç ana konu mevcuttur. Buna proje yönetim üçgeni denir. Bir tane üçgen bulunmakta, entepede kapsam, sağ tarafta maliyet, sol tarafta ise zaman. Proje yöneticisi ise projeyi planlanan kapsam dahilinde öngörülen zaman ve maliyetle bitirmekle yükümlüdür. Bu nedenle projenin kapsamı, maliyeti ve süresi tüm proje döngüsü boyunca çok dikkatlice izlenmeli, değerlendirilmeli ve eğer gerekirse önlem alınmalıdır. Proje döngüsü hepimizin ilkokulda ve Türkçe derslerinde öğrendiği giriş-gelişme-sonuç ilişkisinden başka bir şey değildir. Aslında sadece ulaşılması istenen hedefe varmak için fikirlerin analiz edilmesi, planlanması, kaynak bulunması, uygulanması ve izlenip değerlendirilmesini içerir. Proje döngüsü öncelikle proje fikri ile ortaya çıkar. Sosyal sorumluluk projesinde proje fikri, çevremizde sorun olarak gördüğümüz ve çözmeyi düşündüğümüz olgularla ortaya çıkar. Hangi sorunu problemi çözmek için proje geliştirmek istiyoruz? Bu sorunun cevabını verdikten sonra analiz kısmına geçeriz. Problem analizi, paydaş analizi, hedef ve strateji analizleri yaparız. Pro problem analizi Problem analizi Mevcut durumun Olumsuz yönlerinin tüm paydaşlarla birlikte tespit edilmesi ve bunlar arasındaki neden-sonuç ilişkisinin ortaya konduğu problem ağacının oluşturulduğu kısımdır. Burada bir soy ağacı yapar gibi en tepede ana problemi aşağıya doğru bu problemi ortaya çıkan çıkaran nedenleri sıralayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şudur. Problem ağacını oluşturmak, çözümle ilgili bilgi içermez. Nelerle uğraşmamızın gerektiği üzerinde bilgi sahibi olmamızı sağlar. Paydaş analizi Proje konusu ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm grup ve toplulukları ifade eder. Bunlar projeden olumlu ya da olumsuz etkilen etkilenenler, destekçiler ve proje çalışanlarıdır ve proje üzerindeki etkileri mutlaka belirlemelidir. Hedef analizi. Hedef analizinde problem ağacı üzerindeki tüm olumsuz ifadeleri, istenilen ve başarılması mümkün hedefler olarak tekrar yazılır ve karşımıza hedef ağacı olarak çıkar. Strateji analizi. Bu aşamada kendimizi tartmamız, kapasitemizi belirlememiz gereken aşamadır. Yeteneklerimizi, gücümüzü, etkinliğimizi ve kaynaklarımızı ortaya koyarak objektif bir şekilde hedef ağacındaki hangi kutulara gücümüzün yettiğini belirleriz. Hedeflerimizi de belirlediğimize göre projemizin en önemli kısmına planlama aşamasına geçebiliriz. Planlama süreci projemizin hangi kaynaklarla, hangi sürede, kimler tarafından yapılacağını ortaya koyar. Analiz aşamasında elde ettiğimiz verileri planlama sürecinde mantıklı bir çerçeveyi oturtmamız gerekir ki bunu mantıksal çerçeve tablosu olarak adlandıracağız. Mantıksal çerçeve tablosu proje ile ilgili hemen hemen tüm bilgileri kısa ve öz biçimde sunar. Sadece projenin geliştirilmesi aşamasında değil, yürütülmesi sırasında da etkin bir şekilde kullanılır ve güncellenir. Projenin genel hedefi Proje bittiğinde katkıda bulunacağı genel hedefler Projenin amacı Proje sonucunda ulaşılmak istenilen temel hedef Sonuçlar Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve proje amacına ulaşılmasını sağlayan sonuçlar Faaliyetler Proje ile elde edilmek istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler Başarı göstergeleri, herhangi bir hedefin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini anlamamıza yardımcı olan parametrelerdir. Hedefleri ölçülebilir hale getirirler. Doğrulama kaynakları Göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Riskler, varsayımlar Riskler, projenin başarısı için önemli olan olumlu ya da olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar ise, faaliyet başlamadan önce aşılması gereken koşullardır. Mantıksal çerçeve tablomuzu hazırlarken, örneklerini görebileceğimiz faaliyet planı ve bütçe tablosu, proje iş programı tablosu ve maliyet bazlı harcama planı tablosu da dolduracağımızda proje döngümüzün uygulama aşamasına geçebiliriz. Proje döngüsünün en önemli, üzerinde en çok çalışılması gereken kısmı planlama bölümüdür. Günümüzde yapılan pek çok proje, planlama aşamasının yeterli detayda ve özende yapılmaması nedeniyle başarısızlığa uğramaktadır. Detaylı yapılmış bir planlamadan sonra yürütme ya da uygulama aşamasında yapmamız gereken sadece önceden belirlediğimiz ne, neden, nasıl, nerede, için ve kimle sorularının cevaplarını yerine getirmektir. Yani yazdıklarımızı yapmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki tüm projelerde söz konusu olan belirsizlikler ya da öngörülmeyen riskler her zaman mevcuttur. Bu nedenle proje döngüsü son sonlanana kadar proje sürekli izlenmeli, kontrol edilmeli ve her aşama değerlendirilmelidir. Planlanan durumlardan sapma olması durumunda ise gerekli düzeltmeler ya da düzenleyici veya önleyici faaliyetler yürütülmelidir. Son olarak da yapılan tüm çalışmalar, uygulamalarda karşılaşılan olumlu ya da olumsuz durumlar, daha sonraki projelerimizde bize ışık tutması için özel bir şekilde raporlanmalıdır. Proje yönetimini gündelik yaşamımıza da indirgeyip tüm işlerimizde planlama aşamasına özen gösterdiğimiz takdirde Başarının artması kaçınılmazdır. Bölüm 8. Küçük iyilik Fikirleri Çevrene fayda sağlayacak bir iyilik fikrin var mı? Senin gibi düşünen bir takım kur. Bize başvur. Uğurlu eğitimler aracılığıyla proje yönetimi ve gönüllü, gönüllülük eğitimlerine katıl. Projenin izgören akademi adını kullanmadan bireysel olarak ya da takımınla hayata geçir. Proje raporunu gönder, onayını aldıktan sonra sende bir uğur böceği ol. Ayrım Sonu Sayfa 282 Ayrım 28, Sayfa 283 Bu bölümde yapılan küçük iyilik fikirlerinden bahsedilecektir. İyilik Fikri Minnetler Köyü Aydınlatma Projesi İyilik Fikri Sahibi Merva Fındık, Nihan Özel, Oğuz Aslan Tarihi 2005 Planlanan adımlar yapılanlar. Minnetler Köyü İlköğretim Okulu, cami ve sağlık ocağı boyak ihtiyacı karşılandı. Gönüllü kişi ve kurumların yaptığı giyecek yardımları Minnetler Köyü muhtarlığına, yapılan kitap yardımları ise Minnetler İlköğretim Okulu kütüphanesine ulaştırıldı. Manisa'nın Demirci ilçesinde kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştirildi. Alara AŞ tarafından köyün gelir kaynağı olan kiraz yetiştiriciliği üzerine bir eğitim gerçekleştirildi. Uğur Böceklerimiz tarafından sağlanan kırtasiye yardımları Minnetler Köyü İlköğretim Okulu'na ulaştırıldı. İyilik Fikri Yolumuz Minnetler'e Düştü İyilik Fikri Sahibi Merva Fındık, Nihan Özel, Oğuz Aslan Tarihi 2006 Planlanan Adımlar Yapılanlar Uluslararası Gençlik Projesi kapsamında 2006 yılında Uğur Böceklerimiz Minnetler Köyü'nde hem Türk kültürünü Litvanya'dan gelen üniversite öğrencileri ile paylaştılar hem de Minnetler Köyü'nde gönüllü seminerler verdiler. Bu proje Minnetler Köyü'nün ve Türkiye'nin tanıtılması köyümüzün gençlerinin Avrupa kültürü ve gençliğini tanıması açısından yararlı oldu. İyilik fikri her ay bir okula, bir kütüphane. İyilik fikri sahibi Gaye Demirel, Özlem Gönül, Tuğran Gönül. Tarihi 2010-2011. Planlanan adımlar yapılanlar. Projemizin amacı Uğur Böceklerimiz ve Ayni destekçilerimizin yardımıyla toplanan kitapları her ay ihtiyacı olan bir okula ulaştırmak ve kitapların bizleri götürdüğü okullarda kendi hayatının lideri ol seminerini vermektir. Uğur Böceği gönüllüleri olarak biliyoruz ki bir kitap binlerce çocuk, binlerce çocuk geleceğimiz demek. Çocuklarımızın daha çok kitapla buluşması için kollarımızı sıvadık, kitaplar toplamaya başladık. Elma Yayı Nevi'nin desteğiyle de ihtiyacı olan her okula elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. İyilik Fikri Erdoğan İzgören Hatıra Ormanı İyilik Fikri Sahibi Zafer Erbaşlar Tarihi 2009 Planlanan Adımlar Yapılanlar 2009 yılında bir hatıra ormanı oluşturulmaya karar verildiğinde Şerif Hoca'nın babası yeni vefat etmişti. Uğur Böceklerimiz bu ormana Şerif Hoca'nın babasının adını vermeyi istedi. Şerif Hoca'nın annesinin ve kendisinin bundan haberi yoktu. Bursa'ya geldiklerinde Uğur Böcekleri ve çocuklarla birlikte oraya gidildi. Hep birlikte fidanlar dikildi. İyilik Fikri Celal Tunç Hatıra Ormanı İyilik Fikri sahibi İzgören Akademi Tarihi 2010 Planlanan Adımlar Yapılanlar İzgören Akademi Şirket ortaklarından Tuğçe Tunç Taşçıoğlu'nun babasının vefat etmeden önce şu hayatta bir dikil ağacım yok dediğini öğrenen ekip Celal Tunç'un adına bir hatıra ormanı oluşturdu. İyilik fikri Huzur evlerine gidiyoruz. İyilik fikri sahibi Ramazan Şeker Tarihi 2011 Planlanan adımlar yapılanlar Aklınıza bile gelmeyen bir köşede unuttuğumuz yaşlılarımızı mutlu etmek amacıyla yola çıkan 400 gönüllü, düzenli olarak ayda iki defa huzur evi ziyaretleri yapıyor. İyilik fikri, kitap okuma bilinci ve kitap kardeşliği projesi. İyilik fikri sahibi, sahit iş seven. Tarihi 2012. Planlanan adımlar, yapılanlar. Bir kütüphane açabilmek amacıyla kitap toplamak için üniversitelerde standlar açıldı. Yeterli sayıda kitap toplandıktan sonra Denizli Çardak Eğitim Merkezi Kütüphanesi açıldı. Bu sayede kütüphaneye giden birçok çocuğa ve yetişkine birbirinden farklı ve güzel kitapları okuma imkanı sağladı. İyilik Fikri, Meyve Çekirdeği ve Sokak Hayvanları Projesi İyilik Fikri sahibi, Ceceli Okulları, Çağla Kılıç, Fatih Ada. Hasan İbiş, Lara Rasimol, Sudenay Akdemir, Yusuf Bolat, Tarih 2009 Planlanan adımlar yapılanlar Ceceli İlköğretim Okulu'nun beyaz uğur böcekleri kendi iyilik fikirlerini geliştirdiler. Önce yedikleri meyvelerin çekirdeklerini saksıya diktiler. Bununla da yetinmeyip sokakta yaşayan hayvanlara su ve yiyecek temin ettiler. Her zaman saksıya dikme imkanı olmayacağını düşünerek yedikleri meyvelerin çekirdeklerini doğayla paylaşma kararı aldılar. Onlar doğanın bir parçası olduklarını ve yardımlaşmayı hiç unutmayacaklar. İyilik fikri balıklara yuva projesi İyilik fikri sahibi Fuat Kaptan Tarihi 2011 Planlanan adımlar yapılanlar Bodrum'da bir araya gelen balıkçılar balıkların yuva yapı, yapabileceği yerleri tespit ettiler. Amaç belirlenen noktalara taşlar bırakıp balıklara yuva alanı oluşturmaktı. Şimdi Fuat Kaptı'nın önderliğinde belirlenen yerlere taşlar bırakılıyor ve balıklar yeni yuvalara sahip oluyor. İyilik fikri pamuk tarlasından kitap ağacı. İyilik fikri sahibi Fatma Yavuz. Tarihi 2012. Planlanan adımlar yapılanlar. Fatma Yavuz, Şanlıurfa'da görev yapan faal bir öğretmenimiz. Öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu eğitim, öğretim gereçlerini sağlamak için başlattığı proje sayesinde okulda bir kütüphane kuruldu. Fatma öğretmen bununla yetinmedi. Proje kapsamında ana sınıfındaki çocukları içinde oyuncaklar temin etti. İyilik fikri Gümüşhane Diş Hastanesi'ne kütüphane kurulması İyilik Fikri sahibi Gökhan Ernamlı ve Yusuf Gültekin Tarihi 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Hasta yakınlarının beklerken sıkılmamaları ve kitap okuyabilmeleri için çevreden ve hocalardan kitaplar toplanarak kişisel bütçeyle bir kütüphane oluşturuldu. İyilik Fikri Orman ve Gençlik Fonu. İyilik fikri sahibi Mustafa Okyay. Tarihi 2012. Planlanan adımlar, yapılanlar. Ağaçlardan düşen meşe palamutları toplanarak her yıl 15 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ağaçsız alanlara dikilmektedir. Oluşturulan Gençlik Fonu ile öğrencilere meşe polomudu toplamaları karşılığında destek olunmaktadır. İyilik Fikri Gökkuşağı İlköğretim Okulu Basketbol Takımı İyilik Fikri sahibi Sinem Perçin Tarihi 2013 Planlanan Adımlar Yapılanlar Proje kapsamında Gökkuşağı İlköğretim Okulu'nun basketbol takımı kuruldu ve takımın ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olundu. İyilik fikri. Konak İlköğretim Okulu basketbol takımı. İyilik fikri sahibi Nisan İzgören gören. Tarihi 2013. Planlanan adımlar, yapılanlar. Proje kapsamında Konak İlköğretim Okulu'nun basketbol takımının ihtiyaçları karşılandı. Uğur böceklerimizden Salih Karasalan seminerler verdi. İyilik fikri. Evimizde enerji tasarrufu. İyilik fikri sahibi Gülün, Duru, Seber Tarihi 2012 Planlanan adımlar, yapılanlar Pek çok kişinin elektrik ve suyu hiç bitmeyecekmiş gibi kullanmasının büyük bir sorun olduğunu fark eden ve buna çözüm üretmeye karar veren Gülün ve Duru Seber, insanları evlerinde enerji tasarrufu yapma konusunda bilinçlendirme projesini hayata geçirdiler. Proje kapsamında hazırladıkları evde enerji tasarrufu sunumunu ilk öğretim okulları, üniversite, lise ve diğer kurumlar, kurumlarda sunuyor. Ve bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturuyorlar. İyilik fikri, askı projesi, iyilik fikri sahibi, Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi, öğretmen ve öğrencileri. Tarihi 2013 Planlanan adımlar, yapılanlar. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunmak, hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak adına kantinle işbirliği yaparak İtalya'da uygulanan Askıda projesini hayata geçirdiler. Proje kapsamında imkan sahibi öğrenciler yiyeceklerini ya da içeceklerini alırken fazladan bir kişi için ödeme yapıp askıyı aldırıyorlar. İhtiyaç sahibi öğrenciler, askıda olduğu belirtilen gıdalara ücretsiz olarak ulaşabiliyorlar. İyilik Fikri Kardeş Okul İyilik Fikri sahibi Ayşenur Aldırmaz Tarihi 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Ayşenur Aldırmaz'ın okulunda başlattığı proje kapsamında kardeş okullar belirleniyor ve buradaki çocuklara ihtiyaç duydukları kitap giysi ve diğer araç gereçler sağlanıyor. İyilik fikri Burçin Bey hayal gücünü büyülüyor. İyilik fikri sahibi Burçin Ertaş Tarihi 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Zihin haritaları eğitim uzmanı ve eğitim koçu Burçin Ertaş öğrencilerin akademik yaşamlarındaki performanslarını en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere bu deneyimlerini gönüllü olarak öğrencilerle paylaşıyor. Öğrenciler, öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayan ve problem çözme tekniklerini de geliştiriyorlar. İyilik fikri Hayat ağacı İyilik fikri sahibi Ataman Özbay Tarihi 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Uni'nin kurucusu Başarılı girişimci Ataman Özbay, Hayat Ağacım isimli semineriyle ilham veren girişimcilik hikayesini üniversite öğrencileriyle paylaşıyor ve gençleri girişimci olmaya teşvik ediyor. İyilik Fikri Toplumda gönüllülüğün artırılması. İyilik Fikri sahibi Ahmet Doğan Tarihi 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Gönüllü faaliyetlerin etkin bir şekilde yürümesi için gönüllü sayısını artırmak üzere başlatılan proje kapsamında önce Konya'da Kızılay'a gönüllü desteği sağlandı. Sırada diğer sivil toplum kuruluşları için gönüllü sayısını artırmak var. İyilik fikri Engellilere karşı tutum değişiklikleri eğitimi İyilik fikri sahibi Ayşe Ekşi Tarihi 2012 Planlanan adımlar, yapılanlar. Konu ile ilgili derneklerle iletişime geçildi. Eğitim içeriği hazırlandı. Hedef, uğur böcekleri ile eğitimin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak. İyilik fikri. Görme engellilere sesli kitap okuma projesi. İyilik fikri sahibi Begüm Vatansever. Tarihi 2012. Planlanan adımlar, yapılanlar. Proje üzerine çalışan bir gün Vatansever'in ilk hedefi gönüllü kitap okuyanların sayısını artırmak ve bu kayıtların görme engellilere ulaşmasını sağlamak. İyilik Fikri Üst Raf Projesi İyilik Fikri sahibi Kenan Gönül Al Tarihi 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Projenin ana fikri kitap takasının hayata getirilmesi Okunduktan sonra tozlanmaya bırakılan kitapların, başkaların okumuş kitaplarıyla değiş tokuş edilmesi, bu sayede bilgiye daha çok insanın ulaşabilmesi. İyilik Fikri Gençlerin ve ebeveynlerin eğitilmesi İyilik Fikri sahibi Faik Derya Ecevit Tarihi 2012 Planlanan adımlar, yapılanlar Proje kapsamında Uğur Böceğimiz Faik Derya Ecevit okul yönetimleri ile görüşerek seminerler verilmesini sağladı. İyilik Fikri Kuşlara buğday İyilik Fikri sahibi Simin İzgören Tarih 2011 Planlanan adımlar yapılanlar Proje kapsamında alışveriş listesine buğday eklenerek kuşların beslenmesi sağlanıyor. İyilik Fikri Ataleti Yenmek, İyilik Fikri Sahibi, Vural Argın, Tarihi 2012 Planlanan Adımlar Yapılanlar Proje, insanlarla konuşarak ve çeşitli özdeşleştirme yöntemlerini kullanarak zaman kaybına neden olan gereksiz işlerin bireyler tarafından keşfedilmesini sağlamayı ve kazanılan zamanı işleri de Ailelerine ve çevrelerine faydalı bir şekilde kullanma bilincini aşılamayı hedefliyor. İyilik fikri Engelli çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak. İyilik fikri sahibi Züleyha Dilşat Yılmaz. Tarih 2013 Planlanan adımlar yapılanlar. Projenin hedefi engelli çocukların ihtiyaçlarını belirleyip bunları temin etmeye çalışmak. Bu çerçevede Engelli eğitim merkezleriyle bağlantıya geçilecek, duyuru yapıp gönüllü sayısı artırılacak. Ayrım sonu sayfa 296 Ayrım 29 sayfa 297 İyilik fikri kitap okuma alışkanlığının kazandırılması İyilik fikri sahibi Yunus Emre Ar Tarihi 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Bursa çapında, tobüslerde ve köylerde kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor. Kütüphanesi olmayan köylere kütüphane kurulması için de çalışmalar yapılacak. İyilik fikri Kitap toplama kampanyası İyilik fikri sahibi Emel Çopur Tarihi 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Çorlu Engelliler Okulu'ndaki çocuklar ile hayata geçirilen proje kapsamında kitap toplama kampanyası yürütüldü. Engelli çocuklarımız kitaplarına kavuştu. İyilik fikri, bireylere destek. İyilik fikri sahibi Muhammed Kırbaş. Tarihi 2013. Planlanan adımlar, yapılanlar. Proje, seminerler aracılığıyla kişilerin kendilerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor. İyilik fikri, bilinçli tüketime ve paylaşıma yöneltmek. İyilik fikri sahibi Rut Selma Dilmener Tarihi 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Proje evlerdeki artık yemeklerin en yakın hayvan barınaklarına ulaştırılmasını sağlamayı hedefliyor. İyilik fikri Deprak destek evleri İyilik fikri sahibi Kubilay Güler Tarihi 2012 Planlanan adımlar yapılanlar proje deprem anında hızlı bir şekilde koordinasyon sağlanarak depremzedelerin deprem bölgesinden uzaklaştırılmasını, kısa veya uzun süreli maddi veya manevi destek olunmasını ve oluşturulacak veri tabanına kayıt yaptıran kişilerin deprem sonrası depremzedeleri belirlenen şartlar altında evlerinde misafir etmelerini amaçlıyor. İyilik Fikri Kütüphaneler Açmak, Mücadele Ruhunu insanlara Aşılamak, İyilik Fikri Sahibi Esma Karacan, Tarihi 2013 Planlanan Adımlar Yapılanlar Proje, metrolara, otobüs duraklarına, parklara, kütüphaneler açılması konusunda çalışmalar yürütülecek. Ulaşılmak istenen hedef, kitaplar aracılığıyla insanların içerisindeki mücadele ruhunun Ortaya çıkarılmasını sağlamak. İyilik fikri, etkinliklerle kitap toplayalım. İyilik fikri sahibi Hatice Paslı. Tarihi 2012. Planlanan adımlar yapılanlar. Proje, konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenleyerek giriş için bilet yerine kitap getirmesini sağlamayı hedefliyor. Toplanan kitaplar ise ihtiyaç olan yerlere bağışlanacak. İyilik fikri. Çocuklara Destek Olmak İyilik Fikri Sahibi Selin Topaloğlu Tarihi 2012 Planlanan Adımlar Yapılanlar Proje, farklı özelliklerdeki çocukları bir araya getirmeyi ve çocukların birbirlerine maddi ve manevi destek olunmalarını sağlamayı hedefliyor. İyilik Fikri Mutlu Çocuk Projesi İyilik Fikri Sahibi Anıl Ak Tarihi 2012 Planlanan adımlar, yapılanlar. Proje kapsamında çocuklar için eğlenceli kampanyalar düzenlenmesi ve onlara fayda sağlanmasını amaçlıyor. İyilik fikri. Lösemili çocuklara destek. İyilik fikri sahibi Merve Akyüz. Tarihi 2013. Planlanan adımlar, yapılanlar. Lokal olarak yürütülmesi planlanan proje kapsamında Trabzon'daki lösemili çocuklara Manevi destek olunmasını hedefliyor. Sosyal aktiviteler düzenlenerek çocuklara moral verilmesi amaçlanıyor. İyilik fikri çocuklarla drama. İyilik fikri sahibi Ümit Yurtlu. Tarih 2013. Planlanan adımlar yapılanlar. Proje Denizli'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara tiyatro, drama, kişisel gelişim eğitimleri verilmesini amaçlıyor. İyilik fikri. Huzur evi ziyareti. İyilik fikri sahibi Eda Kılıç. Tarih 2013. Planlanan adımlar, yapılanlar. Proje huzur evleri ziyaretlerinin İlköğretim Okulu öğrencileri ile birlikte yapılmasını hedefliyor. İyilik fikri Taş Mektep. İyilik fikri sahibi Hayriye Sağlam. Tarihi 2012. Planlanan adımlar, yapılanlar. Proje kapsamında cezaevindeki gençlere kitap yardımı sağlanmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmesini hedefliyor. İyilik fikri, spastik çocuklarla iletişim ve yaşam. İyilik fikri sahibi Aykut Er. Tarihi 2013. Planlanan adımlar yapılanlar. Proje çerçevesinde derneklerle ve kurumlarla görüşülerek spastik çocuklarla iletişim kurma yollarını, ...ve yaşamayı anlatan konferanslar verilmesini hedefliyor. İyilik fikri, duyma engellilere destek. İyilik fikri sahibi Ayşe Bal. Tarihi 2012. Planlanan adımlar, yapılanlar. Duyma engellilere destek olmak amacıyla öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının... ...işaret dili öğrencisini hedefleyen ile ilgili olarak... ...sosyal medyada kampanyalar başlatılmasını hedefliyor... İyilik Fikri Öğrenciler ve Aileleri ile Etkinlikler İyilik Fikri sahibi Ayşe Merve Koca Tarihi 2013 Planlanan Adımlar Yapılanlar Proje ile maddi durumu iyi olmayan köyleri ziyaret ederek çocukları eğitim araçları, kitap, defter sağlanmasını amaçlanıyor. Proje anne, baba ve öğrencileri kapsayan etkinlikler düzenlenerek birlikte eğlenerek öğrenmelerini sağlanacak. İyilik fikri, kişisel gelişimle ilerlemek, iyilik fikri sahibi Cem Şanata, Cem Şatana, tarihi 2013, planlanan adımlar yapılanlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz başta olmak üzere Anadolu'daki şehirlerde yaşayan gençlere kişisel gelişimlerini sağlamak üzere seminerler verilmesi amaçlanıyor. İyilik fikri, israfı önleyelim, ihtiyacı olanlara destek olalım. İyilik fikri sahibi Emre Acar. Tarihim 2013. Planlanan adımlar, yapılanlar. Sparta'da bulunan özel yurtların mutfaklarından toplanacak artan yemek ekmeklerin şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. İyilik fikri, bilinçli yeni nesil yetiştirilmesi. İyilik Fikri sahibi Gözde Doğan Kemal Günaydın Tarih 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Proje ile yeni nesillerin sağlıklı düşünen ve hareket eden bireyler olmalarına yönelik bir seminer içeriği oluşturulması ve okullarda seminer verilmesi hedefleniyor. İyilik Fikri bilinçli gençlik İyilik Fikri sahibi Kazım Buğra Şekerci Tarihi 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Projenin amacı insanların internet başında geçirdiği verimsiz zamanı azaltmak ve farklı etkinliklerle bilgi edinmelerini sağlamak. İnsanların geçmişimizle ilgili hikayeler anlatılması ve toplu katılım olabilecek etkinlikler gerçekleştirilmesini hedefliyor. İyilik fikri Mehmet Akif Ersoy Yeşeren Fidanlar Okuma Projesi İyilik Fikri Sahibi Menderes Ürker Tarih 2012 Planlanan Adımlar Yapılanlar Proje kapsamında belirlenen, ihtiyaç olan yerlere kütüphane kurulması hedefleniyor. Çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte kitap okuma etkinliklerine katılmaları da sağlanacak. İyilik Fikri Yaşatmak için Yaşatmak İyilik Fikri sahibi Melike Arslan Tarih 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Proje ev hanımlarına iş fırsatı sunulması ve bu kişilerin özgüvenlerinin geliştirilmesini amaçlamanın yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek verilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını da hedefliyor. İyilik Fikri Hayvanları Koruma ve Gözetme Projesi İyilik Fikri Sahibi Nalan Saygılı Canbay Tarih 2012 Planlanan Adımlar Yapılanlar Projenin amacı insanlarda hayvanlara karşı duyarlılık oluşturmak. Bu çerçevede bir eğitim sunumu hazırlanması, broşürler dağıtılıp asılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra okullarda öğrencilerin her ay yardımda bulundukları, besledikleri bir hayvan hikayesini arkadaşlarıyla paylaşmaları düşünülüyor. İyilik fikri. Çevredekilere iş imkanı sağlamak. İyilik fikri sahibi Oktay Sağlam. Tarih 2012. Planlanan adımlar, yapılanlar. İnsanların özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olarak geleceğe umutla bakmalarına ve girişimci yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlamaya yönelik bir proje. İyilik Fikri, kötü alışkanlıklardan kurtulmak İyilik Fikri sahibi Sayit Kocakaya Tarih 2013 Planlanan adımlar, yapılanlar Proje, insanların sahip oldukları kötü alışkanlıklarından kurtulma sürecinde onlara psikolojik destek sağlanmasını hedefliyor. İyilik Fikri Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımı İyilik Fikri Sahibi Şükran Canseri Özen Tarih 2012 Planlanan Adımlar Yapılanlar Semt ve mahalle bazlı çocuk ve gençlerin gönüllü olabileceği bir proje ile nesiller arası iletişim ve değerlerin aktarılması sağlanırken yaşlıların daha fazla hayatın içine katılmalarına teşvik edilmesi hedefleniyor. İyilik fikri. Çevreme faydalı olmak. İyilik fikri sahibi Şerif Yıldırım. Tarih 2013. Planlanan adımlar, yapılanlar. Darıca Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin motivasyonunun artırılmasına yönelik bir proje. İyilik fikri. Çanakkale Zaferi. İyilik fikri sahibi Faik Derya Ecevit. Tarih 2012. Planlanan adımlar yapılanlar. Proje, Çanakkale Zaferi ile ilgili hazırlanan sunumlarla milli değerlerimizin yaygınlaştırılmasının sağlanmasını hedefliyor. İyilik Fikri, Kardeşlik Projesi, İyilik Fikri Sahibi, Beste, Kabacaoğlu, Tarih 2012. Planlanan adımlar yapılanlar. Proje merkez ile bağlantısı güçlü olmayan, ulaşım gibi imkanların sınırlı bir okul bulunmasını ve bu okuldaki öğrencilerle birlikte vakit geçirilip kitap paylaşılmasını içeriyor. İyilik fikri Kimsesiz çocuklara hayat olmak İyilik fikri sahibi Cihan Özer Tarih 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Çocuk esirgeme kurumlarındaki öğrencilerle aktiviteler düzenlenmesi, onların gelişimlerine katkıda bulunulması ve mutlu olmalarının sağlanmasına yönelik bir proje. İyilik fikri İnsanları ilik nakli ile ilgili bilgilendirmek. İyilik fikri sahibi Elçin Kozan Tarih 2012 Planlanan adımlar yapılanlar Proje bir ekip oluşturularak takım çalışmasıyla insanların ilik nakli ile ilgili bilgilendirilmesini, kan bağışı yapmaya teşvik edilmelerini ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını hedefliyor. İyilik fikri Yaşlıların hayata bağlılığını artırmak. İyilik fikri sahibi Merve Çalışkan. Tarih 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Proje belirli aralıklarla huzur evi ziyaretleri yapılmasını, huzur evi sakinlerine el becerilerini geliştirecek aktiviteler öğretilmesini, böylelikle boş zamanlarını değerlendirmelerinin sağlanmasını amaçl amaçlıyor. İyilik fikri, giyecek dönüşümü, iyilik fikri sahibi Nermin 3 gün, tarih 2013, planlanan adımlar yapılanlar, Proje kapsamında giyilebilir durumdaki giyecekler toplanacak ve ayrıştırılacak. Muhtarlıklarla görüşülerek ihtiyaç sahipleri belirlenecek ve giysiler muhtarlara teslim edilecek. İyilik fikri öğretmenliğin ne olduğunu anlatmak. İyilik fikri sahibi Oğuz Uz. Tarih 2012. Planlanan adımlar yapılanlar. Öğretmenliğin mesleki ve manevi boyutunun anlatıldığı bir eğitim sunumu ile Türkiye çapında seminerler verilmesini hedefliyor. İyilik fikri Hayvan barınaklarına destek İyilik fikri sahibi Özlem Yokuş Tarih 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Proje kapsamında evlerden ve işyerlerinden artan yemekler toplanacak, kullanılmayan battaniyeler temin edilip barınaklara götürülecek. İyilik fikri Eskişehir'de Çevre Temizliği ve Geri Kazanım Projesi İyilik Fikri sahibi Selma Güder Tarih 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Proje kapsamında Eskişehir'deki çöp sorunlarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde çalışmalar yürütülecek, destek olmak üzere belediyelerle görüşülecek. İyilik Fikri Depremde halkı bilinçlendirmek ve mahalle afet gönüllüleri oluşturmak. İyilik fikri sahibi Yenal Yıldırım Tarihi 2013 Planlanan adımlar yapılanlar Uşak'ta hayata geçirilmesi hedeflenen bu proje kapsamında yerel yönetimlerle görüşülerek eğitimlerin duyurusu yapılacak. Eğitimlere katılacak kişilerin belirlenmesiyle bu insanlar deprem ile ilgili bilgilendirilecek, eğitime katılanlara sertifika verilecek. Ayrım sonu sayfa 309 Ayrım 30 sayfa 310 Seminer yorumundan seçtiklerimiz. Bölüm 9 Ben bir Afganistanlıyım. Ülkemi bugünkü durumundan nasıl kurtarırım diye geceleri hep düşünürdüm. Sizinle bugünkü konuşmamızda çok şey öğrendim. Teşekkürler. Abdül Hamat Aziz, Ömer Kaşif Yetiştirme Yurdu. Ben hayır demeyi seven bir insanım. Bu seminerden sonra bazı şeyleri evet diyebileceğimi düşünüyorum. Örneğin babamla barışmayı deneyebilirim. Aslıhan Asiye Özdemir, İzmir buca kız Yetiştirme Yurdu. Hayata farklı açıdan bakmamı sağladı. Özgürce düşünüp belli bir kalıba göre hareket etmemeyi öğretti bana. Hayattaki küçük ayrıntıları kaçırmayıp o ayrıntılarla mutlu olmayı öğretti. Bazı konularla başa çıkamayınca tarihten örneklere bakarak sorunu çözmeme yardımcı oldu. Dilek Güles, de İmam Hatip Lisesi. Şerif amcanın evde çocukları ile oynadığı bir oyun varmış. Şöyleymiş. Önce iki kişi birbirine bakıyor. Sonra gülmemeye çalışıyorlar ve Gülen yanıyor. Şerif amca aslında Gülen'in kazandığını söyledi. Bence her zaman güler yüzlü olmamız için söyledi. Şerif amcaya teşekkür ediyor. Sevgilerimi yolluyorum. Irmak Kalaycı Özgüven'in önemini, hayatta öğrenilecek çok şey olduğunu öğrendim. İnsanlarla daha çok iletişim içinde daha yararlı olacağıma karar verdim. Ayrıca hayatta her şeyin zenginlik para olmadığını anladım. Hatip Yılmaz, İzmir Torbalı K2 Cezaevi Harika bir uyandırma servisi. Günlük telaşlara dalıp günleri, haftaları, yılları boşa harcıyoruz. Hayatı boş, anlamsız geçirmemek adına kendimize gelmemizi sağlayan fevkalade bir bookmark oldu yeni yılda. Burçak Öztekin Ankara AB Delegasyonu Bence bu seminer bütün okullarda verilmeli. Bu seminerde dünyaya gülen gözlerle bakmayı ve yanlış yollara gitmemeyi öğrendim. Gizem Alkoç, Tarsus Atatürk İlköğretim Okulu Üniversite hayatım boyunca birçok seminere katıldım. Fakat bu kadar huzur verenine ve dinlendirici olanına ilk kez rastladım. Numan Bademli, Hacettepe Üniversitesi bu seminer benim hayatımı değiştirdi. Hayatım boyunca unutmayacağım. Muhammed Tuğran. Çok etkileyiciydi. Bildiklerimi yapma cesareti hissettim kendimde. Bazen insan hayatta olan şeyleri tekrar görüp tekrar düşünür. İzlemek, konuşmak harikaydı. Kübra Acır, Ankara Sincan Lisesi. Sizin gibi insanları bulmak çok zor. Ama bu çizgiyi takip edeceğim. Dürüst olmaya devam edeceğim. Dünyada iyiler kalmasa da sizin gibi... İnsanlar sayesinde yeniden hayata tutunmaya çalışacağım. Hayatımda gördüğüm en güzel seminerdi. Ömer Kırbıyık, Kayseri Kapalı Cezaevi. Gerçekten unutulmuş güzel ve canlı tarihimizin, yok olmaya yüz tutulmuş dünyanın en hoşgörülü kültürümüzün hatırlanması ve çevremizde olan bitenlerin olumsuzluklarına değil de olumlu yanlarına bakabilmemiz adına gerek konu, gerek örnekler açısından son derece mükemmel bir seminer. Seminerlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Sıttık Yalçın, Nide Fatih Anadolu Lisesi Seminerlerde anlatılanları göz önünde bulundurarak bugün eve gittiğimde kendi yaşamımı değerlendireceğim. Hayatımdaki olaylardaki ailemin etkisini tartışacağım. Büşra Keser, Ankara, Esen Evler Anadolu Lisesi Umutsuzluğun var olduğu bir yerde bizlere umutsuz kalmayacağını hatırlatıp Umutsuzluk Köyü'ne gitmektense Umut Köyü'ne gitmemizi hatırlattı. Hüseyin Dalmaz, Kayseri Kapalı Cezaevi. Arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmamalıyız. Şikayetçi olmamalıyız. Hayatımızdan memnun olmalıyız. Sebahat Kara, İzmir Adem Dertsiz Çocuk Yuvası. Son söz. Mutluyuz çünkü biz, bizim küçük siyah beneklerimiz var. Urfa'lı bir öğrencim. Bir gün yaşadığı evin duvarının arkasında bir boşluk fark ediyor. Dedesi ve babası duvarları yıkıyorlar. Ortaya bir mağara girişi çıkıyor. Giriyorlar mağaradan içeri. Duvarlar tarih öncesi çağlardan resimlerle dolu. Mamutlar, avcılar, uzun dişli kaplanlar. Hani şu Fransa'da turist akınına uğrayan mağaralardan. Dede giriyor eve bir balyozla dönüyor. Duvardaki resimleri kıra döke yok ediyor. Devlet evi istimlak etmesin diye. Soruyorlar ya, niye yapıyorsunuz bu projeyi diye. Size mi kaldı? Bu işi yapanlar hep ücretli konferanslar veriyor. Sizin ne işiniz var cezaevinde, çocuk esirgemi kurumlarında, ilkokullarda, üniversitelerde diye. İşte bunun için var proje. Başkaları yok etmesin binlerce yıllık tarihi diye. Fransa'ya gittim, İbrahim karşıladı beni. Hocam, az teğmendim. 2007'de 21 asker verdiler emrime. 16'sı okuma yazma bilmiyordu, dedi. Bunun için var proje. Gençlerine 21. yüzyılda okuma yazma öğretemeyen ülkede bilginin değerini anlatmak için var. Bilmiyorum farkında mısınız, şimdi aklıma geldi. Hep derler ya, cennet gibi ülke burası. Evet, cennet gibi ülkede içerisi şeytan dolu bir arkadaş, işini yapmayan, Bürokrasi, siyaset, din, layık her ne ise bir şeyler arkasında saklanıp sadece ilişki yönetimiyle çıkar peşinde dolaşanlar şeytanlarla dolu bir cennet. Böyle bir projenin içinde olmanın en zor yanı ne biliyor musunuz? Şirketi hayır cemiyeti sanan insanlar olmaya başlaması. Bursa Bölge Müdürümüz bir konferans düzenlemiş. Yılda bir ya da iki kez konferans düzenliyorlar. Akabinde Facebook'ta bir yazı, ne oldu insanlık, efendilik, yakışıyor mu konferans verip de para kazanmak? Bölge müdürü Zafer Şok'ta yazıyor adama, biz vergi, kira, maaş veren 46 kişinin çalıştığı bir eğitim şirketiyiz ve bütün gelirimizi eğitimlerden kazanıyoruz. Bize hiç ücretli eğitim vermeden maaşları nasıl ödeyebileceğimiz konusunda bir yol gösterir misiniz lütfen? Cevap, hani insanlık? Ayıp değil mi ücret almak konferanstan? Oysa Bursa'da sürüyle de ücretsiz konferans vermişiz. Visgo.net diye bir sitemiz var. ve Piyasada 700-800 TL ödeyip ancak İstanbul'da katılabileceğiniz bir eğitimi oradan 10-80 TL aralığında satın alabiliyorsunuz. Süper bir hizmet. Çok bir karı yok. Ayıp değil mi ücret almak eğitimlerden? 3000 firma eğitimden para kazanıyor. Belki bunu bir proje sayesinde ihtiyacı olanları ücretsiz ulaştıran tek kurumuz. Öte yandan para kazanmak için işimizi yapıyoruz. Yakışıyor mu size? Ayıp diyen adamlar. Yardım kuruluşu değiliz emin olun. Bize işimizi niye ücretle yaptığımızı soran bu arkadaşlardan ricam. Bize ödemelerimizi, maaşlarımızı nasıl ödeyeceğimizi yazmaları. Bir de manavlara niye para alıyorsunuz meyveden, fırınlara, fırınlara, ''Ayıp değil mi ekmek için para istemeniz?'' diye sormaları. Cidden zor bir ülke, emin olun. İzgören Akademi'nin telefonu çalıyor bir gün. Urfa'nın bir köyünden arıyorlar. Pelin'in proje lideri olduğu dönem. ''Kızım, bizim köye niye eğitime gelmediniz ki siz?'' ''Amca, sen kimsin?'' Mehmet amca ben.'' ''Muhtar mısınız amca? Ya da köyün öğretmeni misiniz?'' ''Yok kızım, köylüyüm. Duydum ben sizi. Başka köye gelmişsiniz. Çocuklar çok sevinmişler. Bizim köye de gelin. Olur amca. Uğur böceklerimizden Merve gitti köye. Eğitimlerini verdi gençlere. Ülkenizi sevin, dürüst olun, çalışın diye. Aradan aylar geçiyor. İzgören Akademinin eski binasına Kızılay'da Bulvar Palası bir koli geliyor. Açıyorlar içinden iki kilo fıstık çıkıyor. Bir de mektup. Kızım, siz köye geldiğinizde elde avuçta yoktu. O ara hiçbir şeyimiz. Hiçbir şey veremedik. Ağacımızdan çıkan tüm fıstık bu. Afiyetle yiyin. Sağ olun, var olun. Kurum üniversitelerinden en iyi eğitim şirketi ödülleri aldı. Başka ödüller de aldık. Ama kurulduğumuzdan bu yana en büyük ödül o iki koli fıstık oldu. Bir gece bir otel odasında uyku tutmadı ve düşündüm. 47 yaşındayım. Babamı, kız kardeşimi kaybettim. Ne zaman gideceğim belli değil benim de. Yaradım mı bir halt acaba diye. Sonra yüzüme kocaman bir gülümseme yerleşti. Değerlendirme formuna arkadaşımın saçını bir daha çekmeyeceğim diye yazan kedicik geldi. En azından bir ufaklığın saçını kurtardık dedim. Bizim alanlarımızdaki İstanbul'daki İngilizce isimli büyük yabancı yatırımlara buradan koca bir selam ediyorum. Ve diyorum ki eğitim verdiğiniz büyük şirketler, tröstler, cirolarınız, happy orlarınız, jöleli toplantılarınız, Yıllık büyük eğitim anlaşmalarınız size hayırlı olsun. Biz burada cahip mutluyuz. Çünkü küçük siyah beneklerimiz var. Ahmet Şerif İzgören 28 Şubat 2012 Gümüşhane. Kitap sunu 27 Şubat 2019.